Ölümlü Olmak, Atul Gavant, Yaşlanma, Hastalık, Tıp ve Sonunda Önemli Olan Şeyler, 2015, Giriş, Tıp Fakültesinde Birçok Şey Öğrendim, Ama Ölüm Bunlardan Biri Değildi, İlk Dönemimde Diseksiyon için Kuru, Derimsi Bir Ceset Verilmiş Olsa Da, Bu Sadece insan Anatomisi Hakkında Bilgi Edinmenin Bir Yoluydu, Ders Kitaplarımızda Yaşlanma, Kırılganlık Veya Ölüm Hakkında Neredeyse Hiçbir Şey Yoktu, Sürecin nasıl geliştiği, insanların hayatlarının sonunu nasıl deneyimlediği ve bunun çevrelerindekileri nasıl etkilediği önemsiz görünüyordu. Bizim ve hocalarımızın bakış açısına göre, tıp eğitiminin amacı hayat kurtarmayı öğretmekti, ölüme nasıl müdahale edileceğini değil. Ölüm konusunu tartıştığımızı hatırladığım tek an, Tolstoy'un klasik romanı, İvan İliç'in ölümü üzerine geçirdiğimiz bir saatti. Bu, okulun bizi daha donanımlı ve insancıl hekimler haline getirme çabasının bir parçası olan, Hasta Doktor adlı haftalık bir seminerdeydi. Bazı haftalar fizik muayene adabımızı uygulardık, diğer haftalar sosyoekonomi ve ırkın sağlık üzerindeki etkilerini öğrenirdik. Ve bir öğleden sonra, adı bilinmeyen, tedavi edilemeyen bir hastalıktan dolayı hasta yatan ve durumu kötüleşen Ivan İl için çektiği acıları düşündük. Hikayede, Ivan İliç 45 yaşında, St. Petersburg'da orta düzey bir yargıçtır ve hayatı çoğunlukla sosyal statüyle ilgili önemsiz kaygılar etrafında döner. Bir gün merdivenden düşer ve yan tarafında bir ağrı oluşur. Ağrı azalmak yerine kötüleşir ve çalışamaz hale gelir. Eskiden zeki, kibar, canlı ve hoş bir adam olan İliç, depresyona girer ve güçsüzleşir. Arkadaşları ve meslektaşları ondan uzak durur. Karısı, giderek daha pahalı hale gelen bir dizi doktor çağırır. Hiçbiri bir teşhis konusunda hem fikir olamaz ve verdikleri ilaçlar hiçbir işe yaramaz. İliç için her şey bir işkencedir ve durumuna öfkelenir. Tolstoy şöyle yazıyor: Ivan İliçi en çok üzen şey, nedense herkesin kabul ettiği aldatmaca, yalan oldu, ölmediği. Sadece hasta olduğu ve sadece sessiz kalıp tedavi görmesi gerektiği, sonrasında da çok iyi bir şey olacağı yalanıydı. Ivan Iviç, belki de işlerin düzeleceğine dair umut ışıkları görür, ancak zayıfladıkça ve daha da cılızlaştıkça neler olduğunu anlar. Giderek artan bir ıstırap ve ölüm korkusu içinde yaşar. Ancak ölüm, doktorlarının, arkadaşlarının veya ailesinin kabul edebileceği bir konu değildir. İşte bu ona en derin acıyı veren şeydir. Tolstoy şöyle yazıyor: Kimse ona onun istediği gibi acımadı. Uzun süren acılardan sonra en çok istediği şey, bunu itiraf etmekten utanacak olsa da, birinin ona hasta bir çocuğa acıdığı gibi acımasıydı. Okşanmayı ve teselli edilmeyi özlüyordu. Önemli bir memur olduğunu, sakalının beyazladığını ve bu nedenle özlediği şeyin imkansız olduğunu biliyordu ama yine de bunu özlüyordu. Biz tıp öğrencileri olarak, Ivan Iviç'in çevresindekilerin ona teselli vermemesi veya başına gelenleri kabul etmemesi, karakter ve kültür eksikliğinin bir göstergesiydi. Tolstoy'un öyküsündeki 19. yüzyıl sonu Rusya'sı bize sert ve neredeyse ilkel görünüyordu. Modern tıbbın Ivan İliçi sahip olduğu hastalıktan muhtemelen iyileştirebileceğine inandığımız gibi, dürüstlük ve nezaketin de modern bir doktorun temel sorumlulukları olduğunu varsayıyorduk. Böyle bir durumda şefkatle davranacağımızdan emindik. Bizi endişelendiren şey bilgiydi, empati kurmayı biliyorduk ama doğru teşhis koymayı ve tedavi etmeyi bilip bilmediğimizden hiç emin değildik. Tıp eğitimimizi, vücudun iç işleyişini, Patolojilerinin karmaşık mekanizmalarını ve bunları durdurmak için biriken engin keşif ve teknoloji hazinesini öğrenmek için ödedik. Başka bir şey düşünmemiz gerektiğini hayal etmedik. Bu yüzden Ivan İliçi aklımızdan çıkardık. Ancak birkaç yıl içinde, cerrahi eğitim ve uygulama deneyimi kazandığımda, gerileme ve ölüm gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalan hastalarla karşılaştım ve onlara yardım etmeye ne kadar hazır olmadığımı anlamam uzun sürmedi. Cerrahi asistanı olduğum dönemde yazmaya başladım ve ilk denemelerimden birinde Joseph Lazarov adını verdiğim bir adamın hikayesini anlattım. Birkaç yıl önce karısını akciğer kanserinden kaybetmiş bir şehir yöneticisiydi. Şimdi 60'lı yaşlarındaydı ve kendisi de tedavi edilemez bir kanserle, yaygın metastaz yapmış bir prostat kanseriyle mücadele ediyordu. 50 kilodan fazla kilo vermişti. Karnı, testisleri ve bacakları sıvı dolmuştu. Bir gün uyandığında sağ bacağını hareket ettiremiyor ve bağırsaklarını kontrol edemiyordu. Hastaneye yatırıldı ve ben de orada nöroşirurji ekibinde stajyer olarak onunla tanıştım. Kanserin torakal omurgasına yayıldığını ve omuriliğini sıkıştırdığını gördük. Kanser tedavi edilemezdi, ancak tedavi edilebileceğini umuyorduk. Ancak acil radyoterapi kanseri küçültmeyi başaramadı ve bu nedenle nöroşirürjiyen ona iki seçenek sundu: palyatif bakım veya omurgasındaki büyüyen tümör kitlesini çıkarmak için ameliyat. Lazarov ameliyatı seçti. Nöroşirürji servisinde stajyer olarak benim görevim, ameliyatın risklerini anladığına ve ameliyatı yaptırmak istediğine dair yazılı onayını almaktı. Islak elimdeki dosyasıyla odasının dışında durmuş onunla bu konuyu nasıl açacağımı bile düşünmeye çalışıyordum. Umut, ameliyatın omurilik hasarının ilerlemesini durdurmasıydı. Onu iyileştirmeyecek, felcini tersine çevirmeyecek veya eski hayatına geri döndürmeyecekti. Ne yaparsak yapalım, en fazla birkaç ay ömrü kalmıştı ve işlem doğası gereği tehlikeliydi. Göğsünü açmayı, bir kaburgasını çıkarmayı ve omuriliğine ulaşmak için bir akciğerini çökertmeyi gerektiriyordu. Kan kaybı yüksek olacaktı. İyileşme zor olacaktı. Zayıflamış haliyle, sonrasında ciddi komplikasyon riskleriyle karşı karşıyaydı. Ameliyat hem hayatını kötüleştirme hem de kısaltma tehdidi taşıyordu. Ancak beyin cerrahı bu tehlikeleri anlatmıştı ve Lazarov ameliyatı istediğini açıkça belirtmişti. Benim tek yapmam gereken içeri girip evrak işlerini halletmekti. Yatağında yatan Lazarov, solgun ve zayıf görünüyordu. Stajyer olduğumu ve ameliyat için onayını almak üzere geldiğimi, bunun da risklerin farkında olduğundan emin olmayı gerektirdiğini söyledim. Ameliyatın tümörü alabileceğini ancak felç veya inme gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ve hatta ölümcül olabileceğini belirttim. Sert olmadan açık ve anlaşılır olmaya çalıştım, ancak konuşmam onu rahatsız etti. Aynı şekilde, odada bulunan oğlu da kahramanca önlemlerin iyi bir fikir olup olmadığını sorguladığında Lazarov hiç hoşlanmadı. Benden vazgeçme, dedi. Bana sahip olduğum her şansı ver. Odanın dışında, formu imzaladıktan sonra, oğlu beni kenara çekti. Annesi yoğun bakımda solunum cihazına bağlıyken ölmüştü ve o zamanlar babası böyle bir şeyin başına gelmesini istemediğini söylemişti. Ama şimdi her şeyi yapma konusunda kararlıydı. O zamanda Bay Lazarov'un yanlış bir seçim yaptığını düşünmüştüm ve hala da öyle düşünüyorum. Yanlış seçim yapmasının sebebi tüm tehlikeler değil, ameliyatın ona gerçekten istediği şeyi, yani cinsel kontrolünü, gücünü ve daha önce bildiği hayatı verme şansının olmamasıydı. Uzun ve korkunç bir ölüm riskiyle bir fantezinin peşindeydi ve tam olarak da bunu elde etti. Operasyon teknik olarak başarılıydı. 8,5 saatten fazla süren ameliyatta, cerrahi ekip omurgasını istila eden kitleyi çıkardı ve omur gövdesini akrilik çimento ile yeniden yapılandırdı. Omuriliğindeki baskı ortadan kalktı. Ancak ameliyattan sonra asla tam olarak iyileşemedi. Yoğun bakımda solunum yetmezliği, sistemik enfeksiyon, hareketsizliğinden kaynaklanan kan pıhtıları ve ardından bunları tedavi etmek için kullanılan kan sulandırıcılarından kaynaklanan kanamalar gelişti. Her geçen gün daha da geride kaldık. Sonunda ölmekte olduğunu kabul etmek zorunda kaldık. 14. günde oğlu ekibe durmamız gerektiğini söyledi. Lazarov'u hayatta tutan yapay solunum cihazından ayırma görevi bana düştü. Nefes darlığı çekmemesi için morfin damlasının yüksek ayarda olduğundan emin oldum. Yaklaştım ve beni duyabileceğinden emin olmak için ağzındaki solunum tüpünü çıkaracağımı söyledim. Tüpü çıkardığımda birkaç kez öksürdü, gözlerini kısa bir süre açıp kapattı. Nefes alışı zorlaştı, sonra durdu. Stetoskopumu göğsüne koydum ve kalbinin yavaş yavaş durduğunu duydum. Bay Lazarov'un hikayesini ilk anlattığımdan 10 yıldan fazla bir süre sonra, beni en çok etkileyen şey, kararının ne kadar kötü olduğu değil, Hepimizin onun önündeki seçim hakkında dürüstçe konuşmaktan ne kadar kaçındığımız oldu. Çeşitli tedavi seçeneklerinin özel tehlikelerini açıklamakta hiçbir zorluk çekmedik, ancak hastalığının gerçekliğine asla değinmedik. Onkologları, radyasyon terapistleri, cerrahları ve diğer doktorları, iyileştirilemeyeceğini bildikleri bir sorun için aylarca süren tedavilerden onu geçirmişlerdi. Durumunun daha büyük gerçeğini veya yeteneklerimizin nihai sınırlarını, hele ki hayatının sonuna yaklaşırken onun için en önemli olabilecek şeyleri asla tartışamadık. Eğer o bir yanılsamanın peşindeyse, biz de öyleydik. İşte hastanedeydi, vücuduna yayılmış bir kanser nedeniyle kısmen felç olmuştu. Birkaç hafta öncesine kadarki hayatına benzer bir hayata geri dönebilme şansı sıfırdı. Ama bunu kabul etmek ve onunla başa çıkmasına yardımcı olmak bizim için imkansız görünüyordu. Hiçbir onay, teselli veya rehberlik sunmadık. Sadece geçirebileceği başka bir tedavi vardı. Belki de çok iyi bir şey ortaya çıkabilir. İvan İl için 19. yüzyıldaki ilkel doktorlarından pek de farklı değildik, hatta hastamıza uyguladığımız yeni fiziksel işkence biçimleri göz önüne alındığında daha da kötüydük. Bu durum, insanın aklına şu soruyu getiriyor, ilkel olanlar kimler? Modern bilimsel yetenekler, insan yaşamının seyrini derinden değiştirdi. İnsanlar tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar uzun ve daha iyi yaşıyor. Ancak bilimsel gelişmeler, yaşlanma ve ölüm süreçlerini tıbbi deneyimlere, sağlık uzmanları tarafından yönetilmesi gereken konulara dönüştürdü. Ve biz tıp dünyasında buna şaşırtıcı derecede hazırlıksız olduğumuzu kanıtladık. Bu gerçek büyük ölçüde gizlendi, çünkü yaşamın son evreleri insanlar için giderek daha az tanıdık hale geldi. 1945'e kadar ölümlerin çoğu evde gerçekleşiyordu. 1980'lere gelindiğinde bu oran sadece %17'ye düştü. Evde ölenlerin büyük olasılıkla hastaneye yetişemeyecek kadar ani bir şekilde öldükleri, örneğin, büyük bir kalp krizi, felç veya şiddetli bir yaralanma nedeniyle, veya yardım alabilecekleri bir yere ulaşamayacak kadar izole oldukları düşünülüyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, tüm sanayileşmiş dünyada, ileri yaşlanma ve ölüm deneyimi hastanelere ve huzur evlerine kaydı. Doktor olduğumda, hastane kapılarının diğer tarafına geçtim ve her ne kadar iki doktor ebeveynle büyümüş olsam da, gördüğüm her şey benim için yeniydi. Daha önce hiç kimsenin öldüğünü görmemiştim ve gördüğümde de şok oldum. Bu, kendi ölümlülüğümü düşünmeme neden olduğu için değildi. Bir şekilde, kendi yaşımdaki insanların öldüğünü gördüğümde bile bu kavram aklıma gelmemişti. Ben beyaz önlük giymiştim, onlar hastane önlüğü giymişti. Tersini tam olarak hayal edemiyordum. Ancak, ailemi onların yerinde hayal edebiliyordum. Eşim, anne babam ve çocuklarım da dahil olmak üzere birçok aile üyesinin ciddi, hayatı tehdit eden hastalıklardan geçtiğini görmüştüm. En kötü koşullar altında bile, tıp her zaman onları kurtarmıştı. Bu nedenle, beni şok eden şey, tıbbın insanları kurtaramamasıydı. Teorik olarak hastalarımın ölebileceğini biliyordum elbette. Ancak her gerçek olay bir ihlal gibiydi, sanki oynadığımızı sandığım kurallar çiğnenmişti. Bunun hangi oyun olduğunu düşündüğümü bilmiyorum, ama bu oyunda her zaman biz kazanıyorduk. Ölüm ve ölüme dair gerçekler her yeni doktor ve hemşirenin karşılaştığı bir durumdur. İlk kez bazıları ağladı, bazıları içine kapandı, bazıları ise neredeyse hiç fark etmedi. İlk ölümleri gördüğümde ağlayamayacak kadar kendimi tutmuştum. Ama rüyalarımda onları gördüm. Tekrarlayan kabuslarımda hastalarımın cesetlerini evimde, kendi yatağımda buluyordum. Buraya nasıl geldi diye panik içinde merak ederdim. Cesedi yakalanmadan hastaneye geri götüremezsem başımın büyük belaya gireceğini, belki de cezai belaya bulaşacağını biliyordum. Arabamın arkasına kaldırmaya çalışırdım ama çok ağır olurdu. Ya da kaldırırdım ama kan siyah yağ gibi sızıp bagajı taşırırdı. Ya da cesedi hastaneye götürüp sedyeye koyardım ve koridorlarda iterek, kişinin eskiden yattığı odayı bulmaya çalışır ama başaramazdım. Hey diye biri bağırır ve beni kovalamaya başlardı. Karanlıkta, ter içinde ve kalp çarpıntısıyla karımın yanında uyanırdım. Bu insanları öldürdüğümü hissederdim, başarısız olmuştum. Ölüm elbette bir başarısızlık değildir. Ölüm normaldir. Ölüm düşman olabilir, ama aynı zamanda olayların doğal düzeninin de bir parçasıdır. Bu gerçekleri soyut olarak biliyordum, ama somut olarak bilmiyordum. Yani bu gerçeklerin sadece herkes için değil, Tam karşımda duran, sorumluluğunu üstlendiğim bu kişi için de geçerli olabileceğini bilmiyordum. Rahmetli cerrah Sherwin Nuland, klasik eserin Nasıl Ölürüz'de şöyle yakınıyordu, doğanın nihai zaferinin gerekliliği, bizden önceki nesillerde bekleniyor ve kabul ediliyordu. Doktorlar, yenilginin belirtilerini tanımaya çok daha istekliydiler ve bunları inkar etme konusunda çok daha az kibirliydiler. Ancak, muazzam teknoloji cephaneliğimizin kullanımında eğitim almış bir doktor olarak, 21. yüzyılın pistinde ilerlerken, daha az kibirli olmanın tam olarak ne anlama geldiğini merak ediyorum. Doktor olmayı, işin getireceği tatmin duygusu olarak hayal edersiniz ve bu tatmin duygusu, yetkinlikten kaynaklanır. Bu, tıpkı bir marangozun kırılgan bir antika sandığı onarırken hissettiği veya bir fen bilgisi öğretmeninin 5. sınıf öğrencisine atomların ne olduğunu aniden ve zihin açıcı bir şekilde anlatarak sağladığı tatmin gibi derin bir tatmindir. Kısmen başkalarına yardımcı olmaktan kaynaklanır. Ama aynı zamanda teknik olarak yetenekli olmaktan ve zor, karmaşık sorunları çözebilmekten de kaynaklanır. Yetkinliğiniz size güvenli bir kimlik duygusu verir. Bu nedenle, bir klinisyen için, çözemediği bir sorunu olan bir hastadan daha fazla kendinizi tehdit eden bir şey yoktur. Hayatın trajedisinden kaçış yok, doğduğumuz günden itibaren hepimiz yaşlanıyoruz. Hatta bu gerçeği anlayıp kabullenebiliriz. Ölen ve ölmekte olan hastalarım artık rüyalarıma girmiyor. Ama bu, düzeltilemeyecek şeylerle nasıl başa çıkılacağını bildiğimiz anlamına gelmiyor. Ben, düzeltme yeteneği sayesinde başarılı olmuş bir meslekteyim. Eğer sorununuz çözülebilir ise, ne yapacağımızı biliyoruz. Ama ya çözülemezse, bu soruya yeterli cevapların olmaması endişe verici ve duyarsızlığa, insanlık dışı davranışlara ve olağanüstü acılara yol açmıştır. Ölümü tıbbi bir deneyim haline getirme deneyi henüz birkaç on yıllık, çok genç bir deney, ve kanıtlar, başarısız olduğunu gösteriyor. Bu kitap, modern ölüm deneyimi hakkında, yaşlanan ve ölen varlıklar olmanın nasıl bir şey olduğu, tıbbın bu deneyimi nasıl değiştirdiği ve nasıl değiştirmediği, sonluluğumuzla nasıl başa çıkacağımız hakkındaki fikirlerimizin gerçekliği nasıl yanlış yansıttığı hakkında. Cerrahi pratiğimde 10 yıla aşkın bir süre geçirdikten ve kendim de orta yaşa geldikten sonra, ne ben ne de hastalarımın mevcut durumumuzu katlanılabilir bulmadığını görüyorum. Ancak cevapların ne olması gerektiği veya yeterli cevapların mümkün olup olmadığı konusunda da belirsizlik yaşıyorum. Bununla birlikte, bir yazar ve bilim insanının inancına sahibim ki, perdeyi aralayarak ve yakından bakarak, insan en kafa karıştırıcı, garip veya rahatsız edici olanı anlamlandırabilir. Yaşlılarla veya ölümcül hastalığı olanlarla çok zaman geçirmenize gerek yok, tıbbın yardım etmesi gereken insanlara ne kadar sık başarısız olduğunu görmek için, hayatımızın son günleri, beynimizi uyuşturan ve vücudumuzu tüketen, fayda sağlama şansı çok az olan tedavilere adanıyor. Bu günler, bizi hayatta bizim için önemli olan her şeyden koparan, düzenli ve anonim rutinlerin hüküm sürdüğü kurumlarda huzur evlerinde ve yoğun bakım ünitelerinde geçiriliyor. Yaşlanma ve ölüm deneyimini dürüstçe inceleme konusundaki isteksizliğimiz, insanlara verdiğimiz zararı artırdı ve onları en çok ihtiyaç duydukları temel konforlardan mahrum bıraktı. İnsanların hayatlarının sonuna kadar nasıl başarılı bir şekilde yaşayabileceğine dair tutarlı bir görüşe sahip olmadığımız için, kaderlerimizin tıp, teknoloji ve yabancıların zorunlulukları tarafından kontrol edilmesine izin verdik. Bu kitabı, yaşananları anlamak umuduyla yazdım. Ölüm, tehlikeli bir konu olabilir. Bazıları, bir doktorun gerilemenin ve ölümün kaçınılmazlığı hakkında yazması ihtimalinden endişe duyacaktır. Birçoğu için, ne kadar dikkatlice çerçevelenmiş olursa olsun, bu tür konuşmalar, toplumun hasta ve yaşlılarını kurban etmeye hazırlandığı hayaletini akla getirir. Peki ya hasta ve yaşlılar zaten kurban ediliyorsa yaşam döngümüzün kaçınılmazlığını kabul etmeyi reddetmemizin kurbanlarıysa? Ve ya gözümüzün önünde, fark edilmeyi bekleyen daha iyi yaklaşımlar varsa? 1. Bağımsız benlik. Büyürken ciddi bir hastalığa veya yaşlılığın zorluklarına hiç şahit olmadım. Her ikisi de doktor olan ebeveynlerim sağlıklı ve dinçti. Hindistan'dan göç etmişlerdi ve beni ve kız kardeşimi Ohio'nun küçük bir üniversite kasabası olan Athens'te büyüttüler, bu yüzden büyükannem ve büyükbabam çok uzaktaydı. Düzenli olarak karşılaştığım tek yaşlı kişi, ortaokuldayken bana piyano dersi veren, sokağın aşağısındaki bir kadındı. Daha sonra hastalandı ve taşınmak zorunda kaldı. Ama nereye gittiğini ve başına ne geldiğini merak etmek aklıma bile gelmedi. Modern yaşlılık deneyimi tamamen algımın dışındaydı. Üniversitedeyken yurt odamda Ketleigh adında bir kızla çıkmaya başladım ve 1985'te Virginia, Alexandria'daki evine yaptığım bir Noel ziyaretinde o zamanlar 77 yaşında olan büyük annesi Alice Hobson ile tanıştım. Bana enerjik ve bağımsız fikirli biri gibi geldi. Yaşını asla gizlemeye çalışmadı. Boyanmamış beyaz saçları düz taranmış ve Betty Davis tarzında bir yana ayrılmıştı. Elleri yaşlılık lekeleriyle doluydu ve cildi kırışmıştı. Başkalarının uygun görmeyeceği bir yaştan çok sonra bile sade, ütülü bluzlar ve elbiseler, biraz ruj ve topuklu ayakkabılar giyerdi. Yıllar içinde öğrendiğim gibi, sonunda Ketleigh'in ile evlenecektim. Alice, çiçek ve mantar çiftlikleriyle ünlü kırsal bir Pennsylvania kasabasında büyüdü. Babası, dönümlerce serada karanfil, kadife çiçeği ve yıldız çiçeği yetiştiren bir çiçek çiftçisiydi. Alice ve kardeşleri, ailelerinde üniversiteye giden ilk kişilerdi. Delaware Üniversitesi'nde Alice, inşaat mühendisliği öğrencisi Richmond Hobson ile tanıştı. Büyük buhran nedeniyle, mezuniyetlerinden 6 yıl sonra evlenmeyi göze alabildiler. İlk yıllarda Alice ve Rich, Rich'in işi nedeniyle sık sık taşındılar. İki çocukları oldu, gelecekteki kayınpederim Jim ve Chuck Rich, Ordu Mühendisler Birliği'nde işe alındı ve Büyük Baraj ve Köprü inşaatında uzman oldu. 10 yıl sonra, Washington D.C. dışındaki karargahta birliğin baş mühendisiyle birlikte çalışmak üzere terfi etti ve kariyerinin geri kalanını orada geçirdi. O ve Alice, Arlington'a yerleştiler. Bir araba aldılar, uzaklara yolculuklar yaptılar ve biraz da para biriktirdiler. Daha büyük bir eve geçebildiler ve zeki çocuklarını kredi çekmeye gerek kalmadan üniversiteye gönderebildiler. Ardından, Seattle'a yaptığı bir iş gezisi sırasında Rich aniden kalp krizi geçirdi. Daha önce anjina geçirmişti ve ara sıra yaşadığı göğüs ağrılarını hafifletmek için nitrogliserin tabletleri alıyordu. Ancak yıl 1965, T ve o zamanlar doktorların kalp hastalığı konusunda yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Alice hastaneye varmadan önce hayatını kaybetti. Sadece 60 yaşındaydı. Alice ise 56 yaşındaydı. Ordu Mühendisler Birliği'nden aldığı emekli maaşıyla Arlington'daki evini elinde tutabiliyordu. Onunla tanıştığımda Green Castle Caddesi'ndeki o evde 20 yıldır tek başına yaşıyordu. Kayınpederim ve kayınvalidem Jim ve Nan yakınlardaydı ama Alice tamamen bağımsız yaşıyordu. Çimlerini kendisi biçiyor ve tesisat işlerini biliyordu. Arkadaşı poli ile spor salonuna gidiyordu. Dikiş ve örgü yapmayı seviyordu ve ailedeki herkes için düğme burunlu bir Noel baba ve üstünde isimleri yazılı, özenle hazırlanmış kırmızı yeşil Noel çorapları, atkılar ve kıyafetler yapıyordu. Kennedy sahne sanatları merkezindeki gösterilere yıllık abonelikte katılmak için bir grup organize etmişti. Büyük bir V8 çevrolet Impala kullanıyor, gösterge panelinin üzerinden görebilmek için bir maindere oturuyordu. Ayak işlerini hallediyor, ailesini ziyaret ediyor, arkadaşlarını arabayla gezdiriyor ve kendisinden daha fazla rahatsızlığı olanlar için evlere yemek götürüyordu. Zaman geçtikçe, ne kadar daha idare edebileceğini merak etmemek elde değildi. Minyon bir kadındı, en fazla 152 santimetre boyundaydı ve biri bunu söylediğinde sinirlense de, her geçen yıl boyu ve gücü azalıyordu. Torunuyla evlendiğimde, Alice ışıl ışıl parladı, beni sıkıca kucakladı ve düğünün onu ne kadar mutlu ettiğini söyledi. Ama artık benimle dans edemeyecek kadar eklem itihabı geçirmişti. Ve yine de evinde kendi başına idare etmeye devam etti. Babam onunla tanıştığında, yalnız yaşadığını öğrenince şaşırdı. Kendisi ürologdu, yani birçok yaşlı hasta görüyordu ve onların yalnız yaşamaları onu her zaman rahatsız ediyordu. Ona göre, eğer zaten ciddi ihtiyaçları yoksa, mutlaka ortaya çıkacaklardı ve Hindistan'dan geldiği için yaşlıları yanlarına almak, onlara arkadaşlık etmek ve bakmak ailenin sorumluluğuydu. Babam, 1963'te New York'a uzmanlık eğitimi için geldiğinden beri Amerikan kültürünün neredeyse her yönünü benimsemişti. Vejetaryenliği bıraktı ve flört etmeyi keşfetti. Hindistan'ın kendi dilini konuşmadıkları bir bölgesinden gelen bir çocuk doktoru asistanı olan bir kız arkadaş edindi. Büyük babamın evliliğini ayarlamasına izin vermek yerine onunla evlendiğinde, aile şok oldu. Tenis meraklısı, yerel Rotary Kulübü başkanı ve müstehcen fıkralar anlatan biri oldu. En gurur duyduğu günlerden biri, Ülkenin 200. yıl dönümü olan 4 Temmuz 1976 YDÖ o gün Atina ilçe Fuarı'nda domuz müzayedesi ve yıkım derbisi arasında tribünde yüzlerce tezahürat yapan insanın önünde Amerikan vatandaşı olmuştu. Ancak asla alışamadığı bir şey vardı. Yaşlı ve güçsüz insanlara nasıl davrandığımız, onları yalnız bir hayata terk etmek veya isimsiz tesislerde izole etmek son bilinçli anlarını isimlerini bile zar zor bilen hemşireler ve doktorlarla geçirmelerini sağlamak. Büyüdüğü dünyadan daha farklı bir şey olamazdı. Babamın babası, batılı bir bakış açısıyla ideal görünen türden geleneksel bir yaşlılığa sahipti. Sitaram Gavant, atalarımızın yüzyıllardır toprak işlediği, Mumbai'den yaklaşık 500 kilometre içerideki Uti adlı bir köyde çiftçiydi. Alice ile tanıştığım sıralarda, 100 yaşından fazla olduğu zamanlarda, annem, babam ve kız kardeşimle birlikte onu ziyaret ettiğimi hatırlıyorum. Tanıdığım en yaşlı insandı. Bastonla yürür, eğilmiş bir buğday sapı gibi kamburdu. O kadar işitme güçlüğü çekiyordu ki, insanlar kulağına lastik bir tüp aracılığıyla bağırmak zorunda kalıyordu. Zayıftı ve bazen oturduğu yerden kalkmak için yardıma ihtiyacı vardı. Ama sıkıca sarılmış beyaz bir türban, Ütülenmiş, kahverengi argayıl bir hırka ve eski moda, kalın camlı, Malcolm X tarzı gözlükleriyle vakur bir adamdı. Her zaman ailesi tarafından çevrili ve destekleniyordu ve yaşına rağmen değil, yaşı sayesinde saygı görüyordu. Evlilikler, arazi anlaşmazlıkları, iş kararları gibi tüm önemli konularda kendisine danışılırdı ve aile içinde büyük bir saygınlığa sahipti. Yemek yerken önce ona servis yapardık. Gençler evine geldiklerinde, yalvarıcısına eğilip ayaklarına dokunurlardı. Amerika'da, neredeyse kesinlikle bir huzur evine yerleştirilirdi. Sağlık uzmanlarının, bir kişinin sahip olduğu işlev düzeyini sınıflandırmak için resmi bir sistemi vardır. Eğer yardım almadan tuvaleti kullanamıyorsanız, yemek yiyemiyorsanız, giyinemiyorsanız, yıkanamıyorsanız, kişisel bakım yapamıyorsanız, yataktan kalkamıyorsanız, Sandalyeden kalkamıyorsanız ve yürüyemiyorsanız 8 günlük yaşam aktivitesi o zaman temel fiziksel bağımsızlık kapasitesine sahip değilsiniz demektir. Eğer kendiniz için alışveriş yapamıyorsanız, kendi yemeğinizi hazırlayamıyorsanız, ev işlerinizi yapamıyorsanız, çamaşırlarınızı yıkayamıyorsanız, İlaçlarınızı yönetemiyorsanız, telefon görüşmesi yapamıyorsanız, kendi başınıza seyahat edemiyorsanız ve mali işlerinizi yönetemiyorsanız 8 bağımsız günlük yaşam aktivitesi o zaman kendi başınıza güvenli bir şekilde yaşama kapasitesine sahip değilsiniz demektir. Deden bağımsızlığın temel adımlarından sadece birkaçını, daha karmaşık olanlarından ise çok azını gerçekleştirebiliyordu. Ancak Hindistan'da bu, ciddi bir sonuç doğurmuyordu. Durumu, aile içinde bir kriz toplantısına, onunla ne yapılacağına dair acı dolu tartışmalara yol açmadı. Ailenin, dedemin istediği gibi yaşamaya devam edebilmesini sağlayacağı açıktı. Amcalarımdan biri ve ailesi onunla birlikte yaşıyordu ve yakınlarda bir sürü çocuk, torun, yeğen ve kuzen olduğu için, yardım konusunda asla sıkıntı çekmedi. Bu düzenleme, modern toplumlarda yaşlı insanların pek azının güvenebileceği bir yaşam tarzını sürdürmesine olanak sağladı. Aile, örneğin, sıfırdan, hatta sıfırdan daha kötü bir durumdan kurduğu çiftliğini sahiplenmeye ve yönetmeye devam etmesini mümkün kıldı. Babası, bir yıl hasat başarısız olunca, ipotekli iki dönüm arazisi ve iki zayıf boğası dışında her şeyini tefeciye kaptırmıştı. Sonra öldü ve en büyük oğlu Sitaram'ı borçlarla baş başa bıraktı. Henüz 18 yaşında ve yeni evli olan Sitaram, ailenin kalan iki dönüm arazisinde zorunlu işçiliğe girmek zorunda kaldı. Bir noktada, kendisinin ve gelininin karşılayabildiği tek yiyecek ekmek ve tuzdu. Açlıktan ölmek üzereydiler. Ama dua etti ve sabanın başında kaldı ve duaları kabul oldu. Hasat muhteşemdi. Sadece sofraya yemek koymakla kalmadı, aynı zamanda borçlarını da ödedi. Sonraki yıllarda, iki dönüm arazisini 200 dönümden fazla bir alana genişletti. Köyün en zengin toprak sahiplerinden biri ve kendisi de bir tefeci oldu. Üç eşi vardı ve hepsinden daha uzun yaşadı, 13 çocuğu vardı. Eğitime, sıkı çalışmaya, tutumluluğa, kendi geçimini sağlamaya, sözünde durmaya ve başkalarını da aynı şekilde sorumlu tutmaya önem verirdi. Hayatı boyunca, güneş doğmadan önce uyanır ve tarlalarının her bir dönümünü atıyla gece boyunca kontrol etmeden yatmazdı. Yüz yaşında bile bunu yapmaya devam ederdi. Amcalarım onun düşmesinden endişeleniyorlardı zayıf ve dengesizdi ama bunun onun için önemli olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden ona daha küçük bir at aldılar ve her zaman birinin ona eşlik etmesini sağladılar. Öldüğü yıla kadar tarlalarını kontrol etmeye devam etti. Batıda yaşasaydı, bu saçma görünürdü. Doktoru, güvenli değil, derdi. Eğer ısrar eder, düşer ve kalça kılığıyla acil servise giderse, hastane eve dönmesine izin vermezdi. Bir bakım evine gitmesi konusunda ısrar ederlerdi. Ama büyük babamın modern öncesi dünyasında, nasıl yaşamak istediği onun seçimiydi ve ailenin rolü bunu mümkün kılmaktı. Büyük babam neredeyse 110 yaşında nihayet vefat etti. Otobüsten düşüp kafasını çarptıktan sonra oldu. Yakındaki bir kasabadaki adliyeye iş için gidiyordu, bu başlı başına çılgınca görünse de onun için öncelikli bir işti. Otobüsten inerken hareket etmeye başladı ve ailesiyle birlikte olmasına rağmen düştü. Büyük olasılıkla, kafatasının içinde kanama olan subdural hematom oluştu. Amcam onu eve götürdü ve sonraki birkaç gün içinde yavaş yavaş hayata veda etti. İstediği gibi yaşadı ve sonuna kadar ailesiyle birlikteydi. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde, yaşlılığa kadar hayatta kalan az sayıda insan için, sitaram gavandenin deneyimi normdu. Yaşlılara çok kuşaklı sistemlerde, genellikle üç kuşağın aynı çatı altında yaşadığı durumlarda bakılırdı. Çekirdek aile, geniş ailenin yerini aldığında bile, birkaç yüzyıl önce Kuzey Avrupa'da olduğu gibi, yaşlılar yaşlılığın getirdiği rahatsızlıklarla tek başlarına başa çıkmak zorunda bırakılmazlardı. Çocuklar genellikle kendi ailelerini kuracak yaşa gelir gelmez evden ayrılırlardı. Ancak ebeveynleri yaşlılığa kadar yaşarsa, genellikle en küçük kız çocuğu olmak üzere bir çocuk evde kalırdı. Bu, 19. Yüzyılın ortalarında Massachusetts, Amrstet'te yaşayan şair Emily Dickinson'ın kaderiydi. Ağabeyi evden ayrıldı, evlendi ve bir aile kurdu, ancak o ve küçük kız kardeşi ebeveynleri ölene kadar onlarla birlikte kaldılar. Tesadüfen, Emily'nin babası 71 yaşına kadar yaşadı. O sırada Emily 40'lı yaşlarındaydı ve annesi daha da uzun yaşadı. O ve kız kardeşi tüm hayatlarını ebeveynlerinin evinde geçirdiler. Emily Dickinson'ın Amerika'daki ebeveynlerinin yaşamı ile Sitaram Gavande'nin Hindistan'daki yaşamı ne kadar farklı görülse de, her ikisi de yaşlı bakımı sorununu kolayca çözme avantajına sahip sistemlere dayanıyordu. Bir huzur evinde yer için para biriktirmeye veya evlere yemek servisi ayarlamaya gerek yoktu. Ebeveynlerin, yetiştirdikleri bir veya daha fazla çocuklarının yardımıyla evlerinde yaşamaya devam edecekleri anlaşılıyordu. Buna karşılık, çağdaş toplumlarda yaşlılık ve hastalık, paylaşılan, çok kuşaklı bir sorumluluk olmaktan çıkıp, büyük ölçüde yalnız başına veya doktorların ve kurumların yardımıyla yaşanan, az çok özel bir duruma dönüştü. Bu nasıl oldu? Sitaram Gavande'nin yaşamından Alice Hobson'un yaşamına nasıl geçtik? Bir cevap, yaşlılığın kendisinin değişmiş olmasıdır. Geçmişte, yaşlılığa kadar yaşamak nadirdi ve hayatta kalanlar gelenek, bilgi ve tarihin koruyucuları olarak özel bir amaca hizmet ediyorlardı. Ölümüne kadar hane reisi olarak statülerini ve otoritelerini koruma eğilimindeydiler. Birçok toplumda, yaşlılar sadece saygı ve itaati değil, aynı zamanda kutsal ritüelleri yönetiyor ve siyasi gücü de kullanıyorlardı. Yaşlılara o kadar çok saygı duyuluyordu ki, insanlar yaşlarını söylerken daha genç değil, olduklarından daha yaşlıymış gibi davranırlardı. İnsanlar her zaman yaşları hakkında yalan söylemişlerdir. Demograflar bu olguya yaş yığılması adını veriyor ve nüfus sayımlarındaki tüm yalanları düzeltmek için karmaşık nicel çarpıtmalar geliştirmişlerdir. Ayrıca, 18. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yalanlarımızın yönünün değiştiğini de fark etmişlerdir. Günümüzde insanlar genellikle nüfus sayım görevlilerine yaşlarını olduğundan az gösterirken, geçmiş nüfus sayımları üzerine yapılan çalışmalar, eskiden yaşlarını abarttıklarını ortaya koymuştur. Yaşlılığın onuru, herkesin arzuladığı bir şeydi. Ancak yaşlılık artık nadir bir özellik değil. 1790'da Amerika'da 65 yaş ve üstü kişiler nüfusun %2, sinden azını oluştururken, bugün bu oran %14'e ulaştı. Almanya, İtalya ve Japonya'da ise %20'yi aşıyor. Çin, şu anda 100 milyondan fazla yaşlı nüfusa sahip ilk ülke konumunda. Yaşlıların bir zamanlar bilgi ve bilgelik üzerindeki tekelci hakimiyeti de, Yazının kendisinden başlayarak internete ve ötesine uzanan iletişim teknolojileri sayesinde aşındı. Yeni teknoloji aynı zamanda yeni meslekler yaratıyor ve yeni uzmanlık gerektiriyor, bu da uzun yıllara dayanan deneyimin ve tecrübeli yargının değerini daha da azaltıyor. Bir zamanlar dünyayı açıklamak için yaşlı birine başvurabilirdik. Şimdi Google'a danışıyoruz ve bilgisayarla ilgili herhangi bir sorunumuz olduğunda bir gence soruyoruz. Belki de en önemlisi, artan yaşam süresi, gençler ve yaşlılar arasındaki ilişkide bir değişime yol açtı. Geleneksel olarak, hayatta kalan ebeveynler, güvenlik arayan genç aileler için çok ihtiyaç duyulan istikrar, tavsiye ve ekonomik koruma kaynağı sağlıyordu. Ve toprak sahipleri de mülklerini ölene kadar ellerinde tutma eğiliminde olduklarından, ebeveynlerine bakmak için her şeyini feda eden çocuk, Tüm evi veya en azından taşınan bir çocuğa göre daha büyük bir kısmını miras almayı bekleyebilirdi. Ancak ebeveynler belirgin şekilde daha uzun yaşamaya başlayınca gerilim ortaya çıktı. Gençler için geleneksel aile sistemi, güvenlik kaynağı olmaktan ziyade, mülk, finans ve hatta nasıl yaşayabileceklerine dair en temel kararlar üzerinde kontrol mücadelesine dönüştü. Gerçekten de, büyük babam sitaramın geleneksel evinde, kuşaklar arası gerilim hiç eksik olmazdı. Babaları 100 yaşına geldiğinde ve kendileri de yaşlılığa adım attıklarında, hala toprak miras almayı ve ekonomik bağımsızlık kazanmayı beklerken amcalarımın nasıl hissettiğini tahmin edebilirsiniz. Köy ailelerinde yaşlılar ve yetişkin çocuklar arasında toprak ve para yüzünden çıkan acı kavgaları öğrendim. Büyük babamın hayatının son yılında, birlikte yaşadığı amcamla arasında öfkeli bir tartışma çıktı. Asıl sebep belirsizdi, belki amcam büyük babamdan habersiz bir iş kararı almıştı, belki büyük babam dışarı çıkmak istiyordu ve aileden kimse onunla gitmek istemiyordu, belki o pencere açık uyumayı severken diğerleri pencere kapalı uyumayı tercih ediyordu. Sebep ne olursa olsun, tartışma, hikayeyi kimin anlattığına bağlı olarak, Sitaram'ın gece yarısı evden öfkeyle çıkması veya kapının kilitlenmesiyle sonuçlandı. Bir şekilde kilometrelerce uzaktaki başka bir akrabasının evine gitti ve iki ay boyunca geri dönmeyi reddetti. Küresel ekonomik kalkınma, gençler için fırsatları önemli ölçüde değiştirdi. Tüm ülkelerin refahı, aile beklentilerinin prangalarından kurtulma ve kendi yollarını izleme istekliliğine bağlıdır. Nerede olurlarsa olsunlar iş aramak, İstedikleri işi yapmak, istedikleri kişiyle evlenmek. Babamın Uti'den Athens, Ohio'ya uzanan yolculuğu da böyleydi. Önce Nagpur'daki üniversite için, sonra da Amerika'daki profesyonel fırsatlar için köyü terk etti. Başarılı oldukça, babası ve kardeşleri için yeni evler inşa etmeye, Köye temiz su ve telefon getirmeye ve yağmurlu mevsimlerin kötü geçtiği zamanlarda hasat sağlayan sulama sistemleri kurmaya yardımcı olmak için eve giderek daha büyük miktarlarda para gönderdi. Hatta annesinin adını verdiği yakınlarda bir kırsal kolej bile inşa etti. Ama ayrıldığı ve geri dönmeyeceği inkar edilemezdi. Babam Amerika'nın yaşlılara karşı tutumundan rahatsız olsa da, büyük babamın sürdürebildiği daha geleneksel yaşlılık, ancak babamın kardeşlerinin onun gibi evden ayrılmamış olmaları sayesinde mümkün olmuştu. Biz de nostaljik bir şekilde büyük babamın sahip olduğu türden bir yaşlılık istiyoruz diye düşünüyoruz. Ama buna sahip olmamamızın nedeni, sonuçta aslında bunu istemememizdir. Tarihsel örüntü açıktır, insanlar o yaşam tarzını terk etmek için kaynaklara ve fırsata sahip oldukları anda ortadan kayboldular. İlginç olan şu ki, zaman içinde yaşlıların çocuklarının gidişine özellikle üzülmüş gibi görünmemeleridir. Tarihçiler, sanayi çağı yaşlılarının ekonomik olarak sıkıntı çekmediklerini ve yalnız bırakılmaktan mutsuz olmadıklarını tespit etmişlerdir. Bunun yerine, büyüyen ekonomilerle birlikte mülkiyet modelinde bir değişim meydana geldi. Çocuklar başka yerlerdeki fırsatlar için evden ayrılırken, Uzun ömürlü ebeveynler topraklarını miras bırakmak yerine kiraya verebileceklerini veya hatta satabileceklerini fark ettiler. Artan gelirler ve ardından emeklilik sistemleri, giderek daha fazla insanın tasarruf ve mülk biriktirmesini sağlayarak, yaşlılıklarında hayatlarının ekonomik kontrolünü ellerinde tutmalarına ve ölüm veya tam sakatlığa kadar çalışma zorunluluğundan kurtulmalarına olanak tanıdı. Emeklilik kavramının radikal fikri şekillenmeye başladı. 1900'de 50'nin altında olan ortalama yaşam süresi, beslenme, hijyen ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeler sayesinde 1930'larda 60'ın üzerine çıktı. Aile büyüklükleri, 1800'lerin ortalarında ortalama 7 çocuktan, 1900'den sonra 3'ün biraz üzerine düştü. Annelerin son çocuklarını doğurduğu ortalama da menopozdan 30 veya daha altına indi. Sonuç olarak, çok daha fazla insan çocuklarının yetişkinliğe ulaşmasını gördü. 20. yüzyılın başlarında, bir kadın son çocuğu 21 yaşına geldiğinde 50 yaşında olurdu, oysa 100 yıl önce bu sayı 60'lı yaşlardaydı. Ebeveynler, kendileri veya çocukları yaşlılık konusunda endişelenmek zorunda kalmadan önce, kolayca 10 yıl veya daha fazla süreye sahipti. Bu yüzden onlar da, tıpkı çocukları gibi, hayatlarına devam ettiler. Fırsat bulduklarında, hem ebeveynler hem de çocuklar ayrılığı bir özgürlük biçimi olarak gördüler. Yaşlılar maddi imkanlara sahip olduklarında, sosyal bilimcilerin uzaktan yakınlık olarak adlandırdığı şeyi seçtiler. 20. yüzyılın başlarında Amerika'da 65 yaş üstü kişilerin %60'ı bir çocukla birlikte yaşarken, 1960'larda bu oran %25'e düştü. 1975'te ise %15'in altına indi. Bu durum dünya çapında bir eğilim gösteriyor. 80 yaş üstü Avrupalıların sadece %10'u çocuklarıyla birlikte yaşıyor ve neredeyse yarısı eşsiz, tamamen yalnız yaşıyor. Yaşlı bir ebeveynin yalnız yaşamasına izin verilmesinin geleneksel olarak utanç verici olarak görüldüğü Asya'da da, babamın bakış açısıyla aynı radikal değişim yaşanıyor. Çin, Japonya ve Kore'de ulusal istatistikler, Yalnız yaşayan yaşlıların yüzdesinin hızla arttığını gösteriyor. Bu aslında muazzam bir ilerlemenin işaretidir. Yaşlılar için seçenekler çoğaldı. Arizonalı emlak geliştiricisi Del Webb, 1960 yılında Phoenix'te, sakinlerini emeklilerle sınırlayan ilk topluluklardan biri olan Sun City'yi kurduğunda emeklilik topluluğu terimini popülerleştirdi. O zamanlar tartışmalı bir fikirdi. Çoğu geliştirici, yaşlıların diğer nesillerle daha fazla iletişim kurmak istediğine inanıyordu. Ve buna katılmıyordu. Hayatlarının son evresindeki insanların, büyük babamın yaşadığı gibi, ailelerinin ayak altında olduğu bir hayat yaşamak istemediklerine inanıyordu. Sun City'yi, insanların boş zamanlarını nasıl geçireceklerine dair alternatif bir vizyonla inşa etti. Golf sahası, alışveriş merkezi ve eğlence merkezi vardı ve kendileri gibi diğerleriyle paylaşacakları eğlence ve dışarıda yemek yeme imkanı sunan aktif bir emeklilik yaşamı vaat ediyordu. Webbin vizyonu son derece popüler oldu ve Avrupa'da, Amerika'da ve hatta Asya'da emeklilik toplulukları normal bir durum haline geldi. Bu tür yerlere taşınmakla ilgilenmeyenler için örneğin Alice Hobson kendi evlerinde kalmak, istedikleri gibi yaşamak, özerk olmak kabul edilebilir ve mümkün hale geldi. Bu gerçek kutlanmaya değer bir şey olmaya devam ediyor. Tarihte yaşlı olmak için belki de daha iyi bir zaman yok. Nesiller arasındaki güç dengeleri yeniden müzakere edildi ve bazen inanıldığı gibi değil. Yaşlılar statü ve kontrolü kaybetmekten ziyade paylaştılar. Modernleşme yaşlıları aşağılamadı, aileyi aşağıladı, insanlara gençlere ve yaşlılara daha fazla özgürlük ve kontrol içeren bir yaşam biçimi verdi, bu özgürlük, diğer nesillere daha az bağımlı olma özgürlüğünü de içeriyordu. Yaşlılara duyulan saygı ortadan kalkmış olabilir, ancak bunun yerini gençliğe duyulan saygı almamıştır. Bunun yerini bağımsız benliğe duyulan saygı almıştır. Bu yaşam biçiminin hala bir sorunu var. Bağımsızlığa duyduğumuz saygı, hayatta olan gerçekleri hesaba katmıyor, er ya da geç, bağımsızlık imkansız hale gelecek. Ciddi bir hastalık veya sakatlık baş gösterecek. Bu, güneşin batması kadar kaçınılmaz. Ve sonra yeni bir soru ortaya çıkıyor. Eğer bağımsızlık uğruna yaşıyorsak, artık sürdürülemez hale geldiğinde ne yapacağız? 1992'de Alice 84 yaşına girdi. Sağlığı oldukça yerindeydi. Takma dişlere geçmek zorunda kalmış ve her iki gözündeki katarakt ameliyatı olmuştu. Hepsi bu kadardı. Büyük bir hastalığı veya hastaneye yatışı olmamıştı. Hala arkadaşı poli ile spor salonuna gidiyor, kendi alışverişini yapıyor ve evinin işlerini hallediyordu. Jim ve Nan ona bodrum katlarını bir daireye dönüştürme seçeneği sundular. Orada yaşamasının daha kolay olabileceğini söylediler. Ama Alice bunu kabul etmedi. Kendi başına yaşamama niyeti yoktu. Ama işler değişmeye başladı. Aileyle birlikte dağda bir tatildeyken Alice öğle yemeğine gelmedi. Yanlış kulübede oturmuş, herkesin nerede olduğunu merak ederken bulundu. Onu daha önce hiç bu kadar şaşkın görmemiştik. Aile sonraki birkaç gün boyunca onu yakından takip etti, ancak başka bir olumsuz olay yaşanmadı. Hepimiz konuyu kapattık. Bir gün öğleden sonra Alice'i evinde ziyaret eden nan, bacağında morluklar ve şişlikler fark etti. Düşmüş müydü acaba? Hayır, dedi Alice önce. Ama daha sonra ahşap bodrum merdivenlerinden inerken düştüğünü itiraf etti. Sadece bir kayma olduğunu, herkesin başına gelebileceğini ısrarla belirtti. Bir dahaki sefere daha dikkatli olacağını söyledi. Ancak kısa süre sonra birkaç kez daha düştü. Kemik kırığı yoktu ama aile endişelenmeye başlamıştı. Bu yüzden Jim, günümüzde tüm ailelerin doğal olarak yaptığı şeyi yaptı, onu bir doktora götürdü. Doktor bazı testler yaptı. Kemiklerinin inceldiğini tespit etti ve kalsiyum takviyesi önerdi. İlaçlarıyla oynadı ve ona yeni reçeteler verdi. Ama gerçek şu ki, ne yapacağını bilmiyordu. Ona çözülebilir bir sorun getirmiyorduk. Alice dengesizdi. Hafızası zayıflıyordu. Sorunlar sadece artacaktı. Bağımsızlığı artık uzun süre sürdürülebilir olmayacaktı. Ama doktorun hiçbir cevabı, yönlendirmesi veya rehberliği yoktu. Ne olacağını bile tarif edemiyordu. 2. Her şey dağılıyor. Tıp ve halk sağlığı, yaşamlarımızın gidişatını değiştirdi. Yakın tarihimiz hariç, ölüm her zaman var olan, yaygın bir olasılıktı. 5 yaşında olmanız ya da 50 yaşında olmanız fark etmezdi. Her gün bir kumar gibiydi. Bir kişinin tipik sağlık seyrini çizerseniz, şöyle görünürdü. Hayat ve sağlık yolunda giderdi, hiçbir sorun olmazdı. Sonra hastalık vurur ve her şey bir anda altüst olurdu. Tıpkı 30 yaşına bile gelmeden ölümcül bir sıtma hastalığına yakalanıp hayatını kaybeden büyük annem Gopi Kabay Gavande'nin ya da iş seyahatinde kalp krizi geçirip vefat eden Rich Hobson'un başına gelenler gibi. Yıllar geçtikçe, tıbbi gelişmelerle birlikte, ölüm anının gerçekleşme zamanı giderek daha geç bir tarihe kaydı. Hijyen ve diğer halk sağlığı önlemlerinin ortaya çıkması, özellikle erken çocukluk döneminde bulaşıcı hastalıklardan ölüm olasılığını önemli ölçüde azalttı ve klinik gelişmeler doğum ve travmatik yaralanmalardan kaynaklanan ölümleri büyük ölçüde düşürdü. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, sanayileşmiş ülkelerde her 100 kişiden sadece 4'ü 30 yaşından önce ölüyordu. Ve o zamandan beri geçen 10 yıllarda, tıp kalp krizi, solunum yolu hastalıkları, felç ve yetişkin yaşamını tehdit eden diğer birçok rahatsızlığın ölüm oranlarını azaltmanın yollarını buldu. Elbette, sonunda hepimiz bir şeyden ölüyoruz. Ama o zaman bile, tıp birçok hastalığın ölümcül anını daha da ileriye itti. Örneğin, tedavi edilemeyen kanserleri olan kişiler, teşhisten sonra uzun süre oldukça iyi durumda olabilirler. Tedavi görürler, semptomlar kontrol altına alınır, normal hayatlarına dönerler, hasta hissetmezler. Ancak hastalık, yavaşlamış olsa da, gece birliğinin çevre savunmalarını yok etmesi gibi ilerlemeye devam eder. Sonunda, tıpkı Joseph Lazaroff'ta olduğu gibi, akciğerlerde, beyinde veya omurilikte ortaya çıkarak kendini belli eder. Oradan itibaren, geçmişte olduğu gibi, gerileme genellikle nispeten hızlıdır. Ölüm daha sonra gerçekleşir, ancak gidişat aynı kalır. Aylar veya haftalar içinde vücut yetersiz kalır. Bu nedenle, teşhis yıllardır konulmuş olsa bile, ölüm yine de sürpriz olabilir. Çok düz ve istikrarlı görünen yol yine de kaybolabilir ve insanı hızlı ve dik bir şekilde aşağıya doğru kaydırabilir. Ancak, amfizem, karaciğer hastalığı ve konjestif kalp yetmezliği gibi birçok kronik hastalıkta gerileme modeli değişti. Tedavilerimiz, sadece gerileme anını geciktirmek yerine, inişi uzatarak, sonunda bir uçurumdan ziyade dağdan aşağıya doğru inişli engebeli bir yola benzemesini sağlayabilir. Yolda baş döndürücü uçurumlar olabileceği gibi, uzun süre toparlanmış toprak parçaları da olabilir, hasarı önleyemeyebiliriz, ancak ölümü önleyebiliriz. İnsanları iyileştirmek için, ilaçlarımız, serumlarımız, ameliyatlarımız, yoğun bakım ünitelerimiz var, hastaneye korkunç bir halde giriyorlar ve yaptığımız bazı şeyler onları daha da kötü gösterebilir. Ama tam da son nefeslerini verdikleri anda, toparlanıyorlar. Daha zayıf ve daha fazla hasar görmüş olsalar da, eve dönmelerini mümkün kılıyoruz. Asla eski hallerine dönmüyorlar. Hastalık ilerledikçe ve organ hasarı kötüleştikçe, kişi küçük sorunlara bile dayanma yeteneğini kaybediyor. Basit bir soğuk algınlığı bile ölümcül olabilir. Nihai gidişat, sonunda hiçbir iyileşmenin olmadığı bir zamana kadar hala aşağı doğru devam eder. Ancak tıbbi ilerlemenin birçok insan için mümkün kıldığı gidişat, bu iki modelden hiçbirini takip etmiyor. Bunun yerine, giderek artan sayıda insan tam bir yaşam süresi yaşıyor ve yaşlılıktan ölüyor. Yaşlılık bir teşhis değildir. Ölüm belgesine yazılan her zaman nihai bir neden vardır, solunum yetmezliği, kalp durması. Ama gerçekte tek bir hastalık sona yol açmaz, suçlu, tıp bakımı önlemlerini ve geçici çözümleri uygularken vücut sistemlerinin birikmiş yıkımıdır. Burada tansiyonu düşürüyoruz, orada osteoporozu geri püskürtüyoruz, bu hastalığı kontrol altına alıyoruz, diğerini takip ediyoruz, arızalı bir eklemi, kapağı, pistonu değiştiriyoruz, merkezi işlem biriminin yavaş yavaş arızalanmasını izliyoruz. Yaşam eğrisi uzun, yavaş bir solmaya dönüşüyor. Tıp ve halk sağlığındaki ilerlemeler inanılmaz bir nimet oldu. İnsanlar eskisinden daha uzun, daha sağlıklı ve daha üretken hayatlar yaşıyorlar. Ancak bu değişen yollarda ilerlerken, inişli çıkışlı dönemleri bir tür utançla karşılıyoruz. Genellikle uzun süreler boyunca yardıma ihtiyaç duyuyoruz ve bunu yeni normal ve beklenen durum olarak değil, bir zayıflık olarak görüyoruz. Sanki bu tür vakalar biyolojik şansın mucizeleri değil de herkes için makul beklentilermiş gibi, 97 yaşında maraton koşan birinin hikayesini sürekli anlatıyoruz. Sonra, bedenlerimiz bu fanteziye uymadığında, bir şekilde özür dilememiz gereken bir şey varmış gibi hissediyoruz. Biz tıp çalışanları da yardımcı olmuyoruz, çünkü inişli çıkışlı dönemdeki hastayı, çözebileceğimiz belirgin bir sorunu olmadığı sürece genellikle ilginç bulmuyoruz. Bir anlamda, modern tıbbın ilerlemeleri bize iki devrim yaşattı, yaşamımızın seyrinde biyolojik bir dönüşüm ve bu seyrin nasıl düşündüğümüz konusunda kültürel bir dönüşüm geçirdik. Yaşlanma öyküsü, vücudumuzun parçalarının öyküsüdür. Dişleri ele alalım. İnsan vücudundaki en sert madde, dişlerin beyaz mine tabakasıdır. Yaşla birlikte bu tabaka aşınır ve altındaki daha yumuşak, daha koyu katmanların görünmesine izin verir. Bu sırada, diş özüne ve köklerine giden kan akışı azalır ve tükürük akışı azalır, diş etleri iltihaplanmaya ve dişlerden uzaklaşmaya eğilimlidir, bu da dişlerin tabanını açığa çıkarır, onları dengesiz hale getirir ve özellikle alt dişlerin daha uzun görünmesine neden olur. Uzmanlar, bir kişinin yaşını tek bir dişin muayenesiyle 5 yıla kadar tahmin edebileceklerini söylüyorlar eğer kişinin muayene edilecek dişi kalmışsa. Özenli diş bakımı diş kaybını önlemeye yardımcı olabilir, ancak yaşlanmak bunu engeller. Örneğin, artrit, titreme ve küçük felçler diş fırçalamayı ve diş ipi kullanmayı zorlaştırır ve yaşla birlikte sinirler daha az hassas hale geldiği için insanlar, çok geç olana kadar çürük ve diş eti sorunları olduğunu fark etmeyebilirler. Normal bir yaşam süresi boyunca, çene kasları kütlelerinin yaklaşık yüzde kırkını, alt çene kemikleri ise yaklaşık yüzde yirmi, sini kaybederek gözenekli ve zayıf hale gelir. Çiğneme yeteneği azalır ve insanlar genellikle fermente edilebilir karbonhidrat oranı daha yüksek ve çürüye neden olma olasılığı daha yüksek olan daha yumuşak yiyeceklere yönelirler. Amerika Birleşik Devletleri gibi sanayileşmiş bir ülkede, 60 yaşına gelindiğinde insanlar ortalama olarak dişlerinin üçte birini kaybetmiş olurlar. 85 yaşından sonra ise neredeyse yüzde kırkının hiç dişi kalmaz. Kemiklerimiz ve dişlerimiz yumuşarken, vücudumuzun geri kalanı sertleşir. Kan damarları, eklemler, kalbin kasları ve kapakçıkları ve hatta akciğerler önemli miktarda kalsiyum biriktirir ve sertleşir. Mikroskop altında, damarlar ve yumuşak dokular, kemikte bulunan kalsiyumun aynısını gösterir. Ameliyat sırasında yaşlı bir hastanın içine uzandığınızda, aort ve diğer büyük damarlar parmaklarınızın altında çıtır çıtır hissedilebilir. Araştırmalar, kemik yoğunluğu kaybının, kolesterol seviyelerinden bile daha iyi bir aterosklerotik hastalıktan ölüm göstergesi olabileceğini ortaya koymuştur. Yaşlandıkça, kalsiyum iskeletimizden dokularımıza sızıyormuş gibi olur. Daralmış ve sertleşmiş kan damarlarımızdan aynı miktarda kan akışını sağlamak için kalp, artan bir basınç üretmek zorunda kalır. Sonuç olarak, 65 yaşına kadar çoğumuz hipertansiyon geliştiririz. Kalp, basınca karşı pompalamak zorunda kaldığı için kalın duvarlı hale gelir ve eforun taleplerine yanıt verme yeteneği azalır. Bu nedenle kalbin en yüksek performansı 30 yaşından itibaren sürekli olarak azalır. İnsanlar giderek eskisi kadar uzağa veya hızlı koşamaz veya nefes nefese kalmadan bir merdiven çıkamaz hale gelirler. Kalp kası kalınlaştıkça, vücudun diğer bölgelerindeki kaslar incelir. 40 yaş civarında, kas kütlesi ve gücü kaybı başlar. 80 yaşına gelindiğinde, kas ağırlığının dörtte bir ila yarısı kaybedilmiş olur. Tüm bu süreçlerin sadece elde nasıl gerçekleştiğini görebilirsiniz. Elin kas kütlesinin %40'ı başparmak kaslarında, tenar kaslar, bulunur ve yaşlı bir kişinin avuç içine, başparmağın tabanına dikkatlice bakarsanız, kasların şişkin değil, düz olduğunu fark edeceksiniz. Basit bir röntgende, atardamarlarda kalsifikasyon lekeleri ve kemiklerin saydamlığını göreceksiniz, bu kemikler, 50 yaşından itibaren yılda yaklaşık %1 oranında yoğunluklarını kaybederler. Elin 29 eklemi vardır ve bunların her biri osteoartrit nedeniyle tahrip olmaya yatkındır, bu da eklem yüzeylerine pürüzlü, aşınmış bir görünüm verir. Eklem boşluğu çöker. Kemiklerin birbirine değdiğini görebilirsiniz. Kişinin hissettiği şey, eklemlerin etrafında şişlik, bileğin hareket aralığında azalma, kavrama gücünde azalma ve ağrıdır. Elin ayrıca 48 isimli sinir dalı vardır. Parmak uçlarındaki deri mekanoreseptörlerinin bozulması, dokunmaya karşı duyarlılığın kaybına neden olur. Motor nöronların kaybı, el becerisinin kaybına yol açar. El yazısı bozulur. El hızı ve titreşim algısı azalır. Küçük düğmeleri ve dokunmatik ekranı olan standart bir cep telefonunu kullanmak giderek daha zor hale gelir. Bu normal. Süreçler yavaşlatılabilse de, beslenme ve fiziksel aktivite fark yaratabilir, durdurulamazlar. Fonksiyonel akciğer kapasitemiz azalır, bağırsaklarımız yavaşlar, bezlerimiz işlevini yitirir, beynimiz bile küçülür, 30 yaşında beyin, kafatasının içine zar zor sığan 3 kiloluk bir organdır, 70'li yaşlarımızda ise gri madde kaybı neredeyse 1 inçlik boş alan bırakır. Bu yüzden dedem gibi yaşlı insanlar, kafalarına aldıkları bir darbeden sonra beyin kanamasına çok daha yatkındırlar, beyin aslında içeride sallanır. Küçülen en erken kısımlar genellikle yargı ve planlamayı yöneten frontal loblar ve hafızanın organize edildiği hipokampustur. Sonuç olarak, hafıza ve birden fazla fikri toplama ve değerlendirme yeteneği, çoklu görev yapma, orta yaşta zirveye ulaşır ve ardından kademeli olarak azalır. İşlem hızları 40 yaşından çok önce azalmaya başlar. Bu da matematikçilerin ve fizikçilerin genellikle gençliklerinde en iyi çalışmalarını yapmalarının nedeni olabilir. 85 yaşına gelindiğinde, çalışma belleği ve muhakeme yeteneği o kadar bozulmuş olur ki, %40'ımızda tipik bunama belirtileri görülür. Yaşlanmamızın nedeni, yoğun bir tartışma konusudur. Klasik görüşe göre yaşlanma, rastgele aşınma ve yıpranma nedeniyle gerçekleşir. En yeni görüş ise yaşlanmanın daha düzenli ve genetik olarak programlanmış olduğunu savunmaktadır. Bu görüşün savunucuları, benzer türdeki ve aşınma ve yıpranmaya maruz kalan hayvanların yaşam sürelerinin belirgin şekilde farklı olduğunu belirtmektedir. Kanada kazının ömrü 23,5 yıl iken, imparator kazının ömrü sadece 6,3 yıldır. Belki de hayvanlar, büyük ölçüde içsel olarak yönetilen yaşamları olan bitkiler gibidir. Örneğin, bazı bambu türleri, yüzyıl boyunca büyüyen ve gelişen, birden çiçek açan ve sonra ölen yoğun bir küme oluşturur. Canlıların yıpranmak yerine işlevlerini durdurduğu fikri, son yıllarda önemli ölçüde destek gördü. Artık ünlü olan C. elegans solucanı üzerinde çalışan araştırmacılar, son 10 yılda iki kez Nobel ödülü, bu küçük nematod üzerinde çalışan bilim insanlarına verildi, tek bir geni değiştirerek, Yaşam süreleri iki katından fazla uzayan ve daha yavaş yaşlanan solucanlar üretmeyi başardılar. O zamandan beri bilim insanları, meyve sineklerinin, farelerin ve mayanın yaşam sürelerini artıran tek gen değişiklikleri geliştirdiler. Bu bulgulara rağmen, kanıtların büyük çoğunluğu yaşam sürelerimizin bize programlandığı fikrine karşıdır. Unutmayın ki, 100 bin yıllık varoluşumuzun büyük bir bölümünde son birkaç yüzyıl hariç insanların ortalama yaşam süresi 30 yıl veya daha az olmuştur. Araştırmalar, Roma İmparatorluğundaki insanların ortalama yaşam süresinin 28 yıl olduğunu göstermektedir. Doğal süreç, yaşlılıktan önce ölmekti. Gerçekten de, tarihin büyük bir bölümünde ölüm, yaşamın her yaşında bir riskti ve yaşlanmayla hiçbir belirgin bağlantısı yoktu. Montaigne, 16. Yüzyılın sonlarındaki yaşamı gözlemleyerek şöyle yazmıştı, Yaşlılıktan ölmek nadir, tekil ve olağanüstü bir ölümdür ve diğerlerinden çok daha az doğaldır. Bu, son ve en uç ölüm türüdür. Dolayısıyla bugün, dünyanın büyük bir bölümünde ortalama yaşam süremiz 80 yılı aşarken, zaten belirlenmiş zamanımızın çok ötesinde yaşayan tuhaflıklarız. Yaşlanmayı incelerken, anlamaya çalıştığımız şey doğal bir süreçten ziyade doğal olmayan bir süreçtir. Görünüşe göre kalıtımın uzun ömürlülük üzerinde şaşırtıcı derecede az etkisi var. Almanya'nın Rostock kentindeki Max Planck Demografik Araştırma Enstitüsü'nden James Vaupel, ortalamaya kıyasla ne kadar uzun yaşayacağınızın sadece %3'ünün ebeveynlerinizin uzun ömürlülüğüyle açıklanabildiğini belirtiyor. Buna karşılık, Boyunuzun %90'ına kadarının ebeveynlerinizin boyuyla açıklanabildiğini söylüyor. Genetik olarak özdeş ikizlerin bile yaşam süreleri arasında büyük farklılıklar var, tipik fark 15 yıldan fazla. Eğer genlerimiz hayal ettiğimizden daha azını açıklıyorsa, klasik aşınma ve yıpranma modeli bildiğimizden daha fazlasını açıklayabilir. Chicago Üniversitesi'nde araştırmacı olan Leonid Gavrilo, İnsanların tüm karmaşık sistemler gibi rastgele ve kademeli olarak arızalandığını savunuyor. Mühendislerin uzun zamandır fark ettiği gibi, basit cihazlar genellikle yaşlanmaz. Kritik bir bileşen arızalanana kadar güvenilir bir şekilde çalışırlar ve ardından her şey bir anda durur. Örneğin, kurmalı bir oyuncak, bir dişli paslanana veya bir yay kırılana kadar sorunsuz çalışır, sonra hiç çalışmaz. Ancak karmaşık sistemler örneğin enerji santralleri binlerce kritik, potansiyel olarak kırılgan bileşene sahip olmalarına rağmen hayatta kalmak ve çalışmak zorundadır. Bu nedenle mühendisler bu makineleri çok katmanlı yedeklilikle tasarlarlar, yedek sistemler ve yedek sistemlerin yedek sistemleriyle. Yedekler, birinci hat bileşenleri kadar verimli olmayabilir, ancak hasar biriktikçe bile makinenin çalışmaya devam etmesini sağlarlar. Gaurilov, genlerimiz tarafından belirlenen parametreler dahilinde, insanların tam olarak böyle çalıştığını savunuyor. Fazladan bir böbreğimiz, fazladan bir akciğerimiz, fazladan bir üreme organımız, fazladan dişlerimiz var. Hücrelerimizdeki DNA, rutin koşullar altında sıklıkla hasar görür, ancak hücrelerimizde bir dizi DNA onarım sistemi bulunur. Eğer önemli bir gen kalıcı olarak hasar görürse, genellikle genin yakınlarda fazladan kopyaları vardır ve eğer hücrenin tamamı ölürse diğer hücreler onun yerini doldurabilir bununla birlikte karmaşık bir sistemdeki kusurlar arttıkça tek bir kusurun bile bütünü bozmaya yeteceği ve kırılganlık olarak bilinen duruma yol açacağı bir zaman gelir bu durum enerji santrallerinde arabalarda ve büyük kuruluşlarda yaşanır ve bizde de yaşanır sonunda çok fazla eklem hasar görür çok fazla atardamar kireçlenir artık yedek mekanizma kalmaz artık dayanamayacak hale gelene kadar yıpranırız bu durum şaşırtıcı derecede çeşitli şekillerde gerçekleşir örneğin saçlar sadece saça rengini veren pigment hücreleri tükendiği için grileşir kafa derisindeki pigment hücrelerinin doğal yaşam döngüsü sadece birkaç yıldır Yüzeyin altındaki kök hücrelerin göç edip onları değiştirmesine güveniriz. Ancak, yavaş yavaş kök hücre rezervi tükenir. Sonuç olarak, 50 yaşına gelindiğinde ortalama bir insanın saçlarının yarısı grileşmiş olur. Cilt hücrelerinin içinde, atık maddeleri temizleyen mekanizmalar yavaş yavaş bozulur ve kalıntı, lipofuscin olarak bilinen yapışkan sarı kahverengi bir pigment pıhtısı halinde birleşir. Bunlar, cildimizde gördüğümüz yaşlılık lekeleridir. Lipofuscin ter bezlerinde biriktiğinde, ter bezleri işlevini yerine getiremez, bu da yaşlılıkta neden ısı çarpmasına ve ısı bitkinliğine bu kadar yatkın hale geldiğimizi açıklamaya yardımcı olur. Gözdeki bozulmanın çeşitli nedenleri vardır. Mercek, son derece dayanıklı olan kristalin proteinlerinden oluşur, ancak zamanla kimyasal olarak değişerek elastikiyetlerini azaltırlar, bu nedenle çoğu insanda 40'lı yaşlarından itibaren hipermetropi gelişir. Bu süreç aynı zamanda merceğin yavaş yavaş sararmasına da neden olur. Katarakt, yaşlanma, aşırı ultrabiyole ışınlarına maruz kalma, yüksek kolesterol, diyabet ve sigara içme ile oluşan merceğin beyazlaşması, olmasa bile, sağlıklı 60 yaşındaki bir kişinin retinasına ulaşan ışık miktarı, 20 yaşındaki bir kişinin retinasına ulaşanın üçte biridir. New York'taki Parker Yahudi Enstitüsü'nde 24 yıl boyunca kıdemli geriatrist olarak görev yapmış ve yaşlanma üzerine yüzden fazla çalışma yayınlamış olan Felix Silverstone ile konuştum. Bana, yaşlanma sürecinin tek ve ortak bir hücresel mekanizması olmadığını söyledi. Vücudumuzda lipofuscin ve oksijen serbest radikal hasarı, rastgele DNA mutasyonları ve sayısız diğer mikrohücresel sorunlar birikiyor. Bu süreç kademeli ve amansız. Silverstone'a gerontologların yaşlanmaya dair belirli, tekrarlanabilir bir yol tespit edip etmediklerini sordum. Hayır, dedi. Sadece dağıldık. Bu, en hafif tabirle, hiç de cazip bir olasılık değil. İnsanlar doğal olarak yaşlanma konusundan kaçınmayı tercih ederler. Yaşlanma üzerine onlarca çok satan kitap var. Ancak bunların başlıkları genellikle gelecek yıl daha genç, yaşlanmanın pınarı, yaşlanmayan veya benim favorim seksi yıllar gibi başlıklar taşıyor. Yine de, gerçeklerden gözlerimizi kaçırmanın bir bedeli var, toplum olarak yapmamız gereken uyarlamalarla başa çıkmayı erteliyoruz. Ve bireysel yaşlanma deneyimini daha iyiye doğru değiştirmek için var olan fırsatlara kendimizi kör ediyoruz. Tıp alanındaki gelişmeler yaşam sürelerimizi uzattıkça, bunun sonucunda hayatta kalmanın dikdörtgenleşmesi olarak adlandırılan bir durum ortaya çıktı. İnsanlık tarihinin büyük bölümünde, bir toplumun nüfusu bir tür piramit oluşturmuştur, küçük çocuklar en büyük kısmı, tabanı, temsil ederken, her bir yaş grubu giderek küçülmüştür. 1950'de, 5 yaşın altındaki çocuklar ABD nüfusunun %11'ini, 45 ila 49 yaş arasındaki yetişkinler %6, sını ve 80 yaşın üzerindekiler %1'ini oluşturuyordu. Bugün, 5 yaşındakiler kadar 50 yaşındaki insanımız var, 30 yıl içinde, 80 yaşın üzerindeki insan sayısı 5 yaşın altındaki insan sayısıyla eşit olacak. Aynı model, sanayileşmiş dünyanın genelinde de ortaya çıkıyor. Az sayıda toplum yeni demografik yapıyla başa çıkabildi. 65 yaşında emekli olma fikrine sıkıca bağlıyız, bu fikir, 65 yaş üstü kişilerin nüfusun çok küçük bir yüzdesini oluşturduğu zamanlarda makul bir fikirdi, ancak %20'ye yaklaştıkça giderek sürdürülemez hale geliyor. İnsanlar artık büyük buhrandan bu yana hiç olmadığı kadar az tasarruf yapıyor. Çok yaşlıların yarısından fazlası artık eşsiz yaşıyor ve her zamankinden daha az çocuğumuz var yine de yaşlılık yıllarımızı yalnız nasıl geçireceğimiz konusunda neredeyse hiç düşünmüyoruz. Aynı derecede endişe verici ve çok daha az fark edilen bir diğer nokta ise, tıbbın bizzat sorumlu olduğu değişikliklerle yüzleşmekte veya yaşlılığı daha iyi hale getirme konusunda sahip olduğumuz bilgileri uygulamakta yavaş kalmasıdır. Yaşlı nüfus hızla artarken, Tıp mesleğinin uygulamaya koyduğu sertifikalı geriatrist sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1996 ile 2010 yılları arasında %25 oranında azalmıştır. Yetişkin birinci basamak sağlık hizmetleri eğitim programlarına başvurular önemli ölçüde düşerken, plastik cerrahi ve radyoloji gibi alanlara rekor sayıda başvuru yapılmaktadır. Bunun bir kısmı parayla ilgilidir. Geriatri ve yetişkin birinci basamak sağlık hizmetlerindeki gelirler tıptaki en düşük gelirler arasındadır. Ve bir kısmı da, kabul etsek de etmesek de, birçok doktorun yaşlılara bakmaktan hoşlanmamasıdır. Geleneksel tıp doktorları geriatriye ilgi duymuyorlar, çünkü, yaşlı huysuzla başa çıkacak yeteneklere sahip değiller, diye açıkladı bana geriatri uzmanı Felix Silverstone. Yaşlı huysuz sağır, yaşlı huysuzun görme yetisi zayıf. Yaşlı huysuzun hafızası da biraz bozulmuş olabilir. Yaşlı huysuzla konuşurken yavaşlamanız gerekiyor, çünkü söylediklerinizi veya sorduklarınızı tekrarlamanızı istiyor. Ve yaşlı huysuzun sadece bir ana şikayeti yok, 15 ana şikayeti var, bunların hepsiyle nasıl başa çıkacaksınız? Çok bunalacaksınız. Ayrıca, bu rahatsızlıkların birçoğu 50 yıldır var, 50 yıldır sahip olduğu bir şeyi iyileştiremezsiniz. Yüksek tansiyonu var, diyabeti var, artriti var. Bunların hiçbirine bakmanın çekici bir yanı yok. Ancak bunun da bir beceri, gelişmiş bir profesyonel uzmanlık alanı var. Bu tür sorunları tamamen çözemeyebilirsiniz, ancak yönetebilirsiniz. Ve hastanemin geriatrik kliniğini ziyaret edip oradaki klinisyenlerin yaptığı işi görene kadar, söz konusu uzmanlığın doğasını veya hepimiz için ne kadar önemli olabileceğini tam olarak kavrayamamıştım. Geriatri kliniği ya da hastanemin deyimiyle yaşlı yetişkin sağlığı merkezi, 80 yaş ve üstü kişilere yönelik bir klinikte bile hastalar geriatri veya sadece yaşlı gibi kelimelere şüpheyle bakıyorlar. Ameliyat kliniğimin sadece bir kat altında. Yıllarca neredeyse her gün önünden geçtim ve bir an bile aklıma gelmediğini hatırlamıyorum. Ancak bir sabah, aşağı kata indim ve hastaların izniyle, baş geriatrist George'un Bluedow ile birkaç görüşmeye katıldım. Bugün sizi buraya getiren nedir? diye sordu doktor, sabahın ilk hastası Jean Gavrillese. 85 yaşında, kısa, kıvırcık beyaz saçlı, oval gözlüklü, lavanta rengi örgülü bir gömleği ve tatlı, hazır bir gülümsemesi vardı. Küçük ama güçlü görünüşlüydü çantasını ve paltosunu bir kolunun altında tutarak, kızı arkasından, mor ortopedik ayakkabılarından başka bir desteğe ihtiyaç duymadan, sağlam adımlarla yürüyerek içeri girmişti. Dahiliye doktorunun gelmesini tavsiye ettiğini söyledi. Özellikle merak ettiğiniz bir şey var mı? diye sordu doktor. Cevap, hem evet hem de hayır gibiydi. İlk olarak aylardır çektiği, Bacağına doğru yayılan ve bazen yataktan kalkmayı veya sandalyeden kalkmayı zorlaştıran bel ağrısından bahsetti. Ayrıca şiddetli artriti vardı ve bize parmaklarını gösterdi, eklemleri şişmişti ve kuğu boynu deformitesi denilen bir şekilde yana doğru bükülmüştü. 10 yıl önce her iki dizine de protez takılmıştı. Bu ilaç listesini vermeden önce, stresten kaynaklandığını söylediği yüksek tansiyonu vardı. Glokom'u vardı ve 4 ayda bir göz mayenesi olması gerekiyordu. Eskiden hiç tuvalet problemi yaşamadığını, ancak son zamanlarda PET kullanmaya başladığını itiraf etti. Ayrıca kolon kanseri ameliyatı geçirmişti ve bu arada, radyoloji raporunda metastaz olabileceği belirtilen bir akciğer nodülü vardı, biyopsi önerilmişti. Blue Dog ondan hayatını anlatmasını istedi ve bu bana, Kayınvalidemin evinde onunla ilk tanıştığımda Alice'in yaşadığı hayatı hatırlattı. Gowriles, Boston'ın West Roxbury semtinde, tek ailelik bir evde, Yorkshire Terrier cinsi köpeği dışında yalnız yaşadığını söyledi. Kocası 23 yıl önce akciğer kanserinden ölmüştü. Araba kullanmıyordu. Bölgede yaşayan bir oğlu vardı. Haftada bir alışverişini yapıyor ve her gün onu kontrol ediyordu. Sadece hala hayatta olup olmadığımı görmek için, diye şaka yaptı. Diğer oğlu ve iki kızı daha uzakta yaşıyordu, ama onlar da yardımcı oluyorlardı. Bunun dışında, kendi kendine oldukça iyi bakıyordu. Kendi yemeklerini pişiriyor ve temizliğini yapıyordu. İlaçlarını ve faturalarını kendisi yönetiyordu. Benim bir sistemim var, dedi. Lise eğitimi vardı ve ikinci. Dünya Savaşı sırasında Charles Charlestown Donanma Tersanesi'nde Perçinci olarak çalıştı. Ayrıca bir süre Boston şehir merkezindeki Jordan Marsh mağazasında da çalıştı. Ama bu çok uzun zaman önceydi. Artık evine, bahçesine, terer köpeğine ve ziyarete gelen ailesine bağlıydı. Doktor ona gününü ayrıntılı bir şekilde sordu. Genellikle saat 5 veya 6 civarında uyandığını söyledi, artık fazla uykuya ihtiyacı yok gibiydi. Sırt ağrısı izin verdiği ölçüde yataktan kalkar, duş alır ve giyinirdi. Aşağıya iner, ilaçlarını alır, köpeğini besler ve kahvaltı yapardı. Bulu o gün kahvaltıda ne yediğini sordu. Mısır gevreği ve muz, dedi. Muzdan nefret ederdi ama potasyumu için iyi olduğunu duymuştu, bu yüzden bırakmaktan korkuyordu. Kahvaltıdan sonra köpeğini bahçede kısa bir yürüyüşe çıkarırdı. Çamaşır yıkama, temizlik ve benzeri ev işlerini yapardı. Öğleden sonra The Price Iserait'ı izlemek için mola verirdi. Öğle yemeğinde sandviç ve portakal suyu içerdi. Hava güzelse, sonrasında bahçede otururdu. Bahçesinde çalışmayı çok severdi ama artık bunu yapamıyordu. Öğleden sonraları yavaş geçerdi. Biraz daha ev işi yapabilirdi. Uyuyabilir veya telefonda konuşabilirdi. Sonunda akşam yemeği hazırlardı, salata ve belki fırında patates veya çırpılmış yumurta. Geceleri Red Sox, Patriots veya üniversite basketbol maçlarını izlerdi, sporları çok severdi. Genellikle gece yarısı civarında yatardı. Muldow ondan muayene masasına oturmasını istedi. Kadın basamağa çıkmakta zorlanırken, dengesi sendeliyordu, doktor kolundan tuttu. Tansiyonunu kontrol etti, normaldi. Gözlerini ve kulaklarını muayene etti ve ağzını açmasını istedi. Stetoskopuyla kalbini ve ciğerlerini hızlıca dinledi. Sadece ellerine baktığında yavaşlamaya başladı. Tırnakları düzgünce kesilmişti. Tırnaklarınızı kim kesiyor, diye sordu. Ben kesiyorum, diye yanıtladı Gavriles. Bu ziyarette neler başarılabileceğini düşünmeye çalıştım. Yaşına göre iyi durumdaydı. Ancak ilerleyen artrit ve idrar kaçırma sorunundan tutun da metastaz yapmış kolon kanseri olasılığına kadar her şeyle karşı karşıyaydı. Bana öyle geldi ki, sadece 40 dakikalık bir ziyaretle Blue ya en çok hayatı tehdit eden soruna, olası metastaz, ya da onu en çok rahatsız eden soruna, sırt ağrısı, odaklanarak önceliklendirme yapması gerekiyordu. Ama belli ki o böyle düşünmüyordu. Her iki konu hakkında da neredeyse hiçbir şey sormadı. Bunun yerine, muayenenin büyük bir bölümünü ayaklarına bakarak geçirdi. Bu gerçekten gerekli mi? diye sordu, adam ona ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarmasını söylediğinde. Evet, dedi. Kadın gittikten sonra bana, ayakları her zaman kontrol etmelisiniz, dedi. Kravatlı, şık ve sağlıklı görünen bir beyefendiyi tarif etti, ta ki ayakları gerçeği ortaya koyana kadar. Eğilip ayaklarına ulaşamıyordu ve haftalardır temizlenmemiş oldukları, ihmal edildiklerini ve gerçek bir tehlike arz ettiklerini gösteriyordu. Gauriles ayakkabılarını çıkarmakta zorlanıyordu ve Bulu Dağı onun biraz çabaladığını görünce yardım etmek için eğildi. Çoraplarını çıkardıktan sonra, ayaklarını tek tek ellerine aldı. Ayaklarını santim santim inceledi, tabanlarını, parmaklarını, parmak aralarını. Sonra çoraplarını ve ayakkabılarını tekrar giymesine yardım etti ve hem ona hem de kızına değerlendirmesini aktardı. Oldukça iyi gidiyordu, dedi. Zihinsel olarak keskin ve fiziksel olarak güçlüydü. Onun için tehlike, sahip olduklarını kaybetmekti. Karşı karşıya kaldığı en ciddi tehdit akciğer nodülü veya sırt ağrısı değildi. Düşmekti. Her yıl yaklaşık 350 bin Amerikalı düşüp kalça kırığı geçiriyor. Bunların %40'ı huzur evine yerleştiriliyor ve %20'si bir daha asla yürüyemiyor. Düşmenin 3 temel risk faktörü, zayıf denge, 4'ten fazla reçeteli ilaç kullanmak ve kas güçsüzlüğüdür. Bu risk faktörlerine sahip olmayan yaşlıların bir yılda düşme olasılığı 12'dir. 3 risk faktörüne de sahip olanların ise neredeyse %100 olasılığı vardır. Jane Gavriles'in en az iki riski vardı. Dengesi zayıftı. Yürüteç kullanmasına gerek olmamasına rağmen, içeri girerken ayaklarının açık ve yayvan yürüyüşünü fark etmişti. Ayakları şişmişti, tırnakları kesilmemişti, parmak aralarında yaralar vardı ve ayak tabanlarında kalın, yuvarlak nasırlar vardı. Ayrıca beş farklı ilaç kullanıyordu. Her birinin şüphesiz faydası vardı, ancak birlikte kullanıldığında olağan yan etkiler arasında baş dönmesi de bulunuyordu. Ek olarak, tansiyon ilaçlarından biri idrar söktürücüydü ve az sıvı tüketiyor gibiydi, bu da susuz kalma ve baş dönmesinin kötüleşmesi riskini artırıyordu. Buludao dilini muayene ettiğinde, dilinin kupkuru olduğunu gördü. Önemli bir kas güçsüzlüğü yoktu ve bu iyiydi. Sandalyeden kalktığında, kollarını kullanarak kendini yukarı itmediğini fark ettiğini söyledi. Sadece ayağa kalkmıştı, bu da kas gücünün iyi korunduğunun bir işaretiydi. Ancak anlattığı günün ayrıntılarından, bu gücü korumak için yeterli kalori almadığı anlaşılıyordu. Bludau ona son zamanlarda kilosunun değişip değişmediğini sordu. Son 6 ayda yaklaşık 7 kilo verdiğini itiraf etti. Bludau daha sonra bana, herhangi bir doktorun görevinin yaşam kalitesini desteklemek olduğunu söyledi. Bununla iki şeyi kast ediyordu, hastalığın yıkıcı etkilerinden olabildiğince özgürlük ve dünyayla aktif olarak etkileşimde bulunmak için yeterli işlevin korunması. Çoğu doktor hastalığı tedavi eder ve gerisinin kendiliğinden hallolacağını düşünür. Ve eğer öyle olmazsa, eğer bir hasta güçsüzleşip bir huzur evine doğru gidiyorsa, bu gerçekten tıbbi bir sorun değil, değil mi? Bir geriatrist için ise bu tıbbi bir sorundur. İnsanlar bedenlerinin ve zihinlerinin yaşlanmasını durduramazlar, ancak bunu daha yönetilebilir hale getirmenin ve en azından en kötü etkilerinden bazılarını önlemenin yolları vardır. Bu nedenle Blue Dao, ayaklarının daha iyi bakımı için 4 haftada bir ziyaret etmesini istediği bir ayak hastalıkları uzmanına yönlendirdi. Ortadan kaldırabileceği bir ilaç görmedi. Ancak idrar söktürücüsünü de hidrasyona neden olmayacak bir tansiyon ilacıyla değiştirdi. Gün içinde bir atıştırmalık yemesini, evdeki tüm düşük kalorili ve düşük kolesterollü yiyecekleri ortadan kaldırmasını ve aile veya arkadaşlarının daha fazla ünde ona eşlik edip edemeyeceğini görmesini önerdi. Yalnız yemek yemek pek uyarıcı değil, dedi. Ve planın işe yaradığından emin olmak için 3 ay sonra tekrar görüşmesini istedi. Yaklaşık bir yıl sonra Gavriles ve kızıyla görüştüm. 86 yaşına girmişti. Daha iyi besleniyordu ve hatta 1-2 kilo bile almıştı. Hala kendi evinde rahat ve bağımsız bir şekilde yaşıyordu. Ve tek bir düşme vakası bile yaşamamıştı. Alice, George'ın Bludağ'ı veya Jean Gavriles ile tanışıp olası gelişmeleri kavramamdan çok önce düşmeye başlamıştı. Ne ben ne de aileden başka biri, düşmelerinin yüksek sesli bir alarm zili olduğunu veya birkaç basit değişikliğin, en azından bir süre daha, bağımsızlığını ve istediği hayatı koruyabileceğini anlamadı. Doktorları da bunu asla anlamadı. İşler giderek daha da kötüleşti. Ardından bir düşme değil, bir araba kazası geldi. Çevrolet Impalasını garaj yolundan geri geri çıkarırken, Araba sokağın karşısına, kaldırımdan ve bir bahçeden geçti ve komşusunun evinin yanındaki çalılıklara çarpana kadar durduramadı. Aile, fren yerine gaza bastığını tahmin etti. Alice ise gaz pedalının takılı kaldığında ısrar etti. Kendini iyi bir sürücü olarak görüyordu ve sorunun yaşından kaynaklandığını düşünenlerin olmasından nefret ediyordu. Vücudun gerilemesi bir sarmaşık gibi sinsiz ilerler. Günlük değişimler fark edilmeyebilir adapte olursunuz sonra bir şey olur ve her şeyin artık eskisi gibi olmadığını anlarsınız düşmeler sebep olmadı araba kazası da sebep olmadı bunun yerine bir dolandırıcılık söz konusuydu araba kazasından kısa bir süre sonra alice ağaç ve bahçe işleri için iki adam tuttu adamlar onunla makul bir fiyatta anlaştılar ama onu açıkça hedef olarak görüyorlardı İşi bitirdiklerinde, ona neredeyse bin dolar borçlu olduğunu söylediler. Alice itiraz etti. Para konusunda çok dikkatli ve düzenliydi. Ama adamlar sinirlenip tehdit ettiler ve köşeye sıkışan Alice çeki yazdı. Sarsılmıştı ama, aynı zamanda utanmıştı ve kimseye bundan bahsetmedi, bunu geride bırakmayı umuyordu. Bir gün sonra, adamlar akşam geç saatlerde geri döndüler ve daha fazla ödeme talep ettiler. Alice onlarla tartıştı, ama sonunda o çekide yazdı. Nihai toplam 7 bin dolardan fazlaydı. Yine, hiçbir şey söylemeyecekti. Ancak komşular, Alice'in kapısının önünde yükselen sesleri duyup polisi aradılar. Polis olay yerine vardığında adamlar çoktan gitmişti. Bir polis memuru Alice'ten ifade aldı ve daha fazla araştırma yapacağına söz verdi. Alice hala olanları ailesine anlatmak istemiyordu. Ama bunun sorun yaratacağını biliyordu ve bir süre sonra sonunda kayınpederim Cime anlattı. Olayı bildiren komşularla konuştu. Komşular, kadının kendisi için endişelenmeye başladıklarını söylediler. Artık tek başına yaşamanın güvenli olmadığını düşünüyorlardı. Bu olay ve çalılıkların arasında bulunan ımpalı arabası vardı. Ayrıca, çöpünü kaldırıma çıkarmak gibi sıradan işleri bile halletmenin ne kadar zorlaştığını gözlemlemişlerdi. Polis dolandırıcıları yakaladı ve büyük hırsızlık suçundan tutukladı. Adamlar mahkum edildi ve hapse gönderildi, bu Alice için tatmin edici olmalıydı. Ancak bunun yerine, tüm süreç olayları ve artan savunmasızlığının hatırlatıcılarını canlı ve kalıcı kıldı, oysa Alice bunları geride bırakmayı çok isterdi. Dolandırıcılar yakalandıktan kısa bir süre sonra Jim, Alice ile birlikte huzur evlerine bakmaya gitmeyi önerdi. Sadece nasıl olduklarını görmek içindi, dedi. Ama ikisi de bunun nereye varacağını biliyordu. Gerileme kaderimizdir, ölüm bir gün gelecektir. Ancak içimizdeki son yedek sistemde başarısız olana kadar, tıbbi bakım, yolun dik ve hızlı mı yoksa daha kademeli mi olacağını etkileyebilir ve hayatınızda en çok önem taşıyan yeteneklerin daha uzun süre korunmasını sağlayabilir. Tıp alanındaki çoğumuz bunu düşünmüyoruz. Belirli, bireysel sorunları ele almakta iyiyiz. Kolon kanseri, yüksek tansiyon, artritli dizler. Bize bir hastalık verin, biz de bir şeyler yapabiliriz. Ama bize yüksek tansiyonu, artritli dizleri ve bunun dışında çeşitli başka rahatsızlıkları olan yaşlı bir kadın verin hayatını kaybetme riski taşıyan yaşlı bir kadın ve ne yapacağımızı neredeyse bilmiyoruz ve çoğu zaman durumu daha da kötüleştiriyoruz. Birkaç yıl önce, Minnesota Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bağımsız olarak yaşayan ancak kronik sağlık sorunları, yakın zamanda geçirilmiş hastalık veya bilişsel değişiklikler nedeniyle engelli hale gelme riski yüksek olan 70 yaş üstü 568 erkek ve kadını belirledi. Araştırmacılar, izinlerini aldıktan sonra, bunların yarısını rastgele olarak yaşlılık yönetiminin sanatına ve bilimine adanmış bir geriatri hemşire ve doktor ekibine yönlendirdi. Diğerlerinden ise, yüksek risk durumları hakkında bilgilendirilen kendi doktorlarına görünmeleri istendi. 18 ay içinde, her iki gruptaki hastaların %10'u hayatını kaybetti. Ancak geri atı ekibine görünen hastaların engelli hale gelme olasılığı dörtte bir oranında, depresyona girme olasılığı ise yarı yarıya daha düşüktü. Evde sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyma olasılıkları ise %40 daha azdı. Bunlar çarpıcı sonuçlardı. Bilim insanları, ömrünüzü uzatmayacak ama huzur evine düşme veya depresyonla boğuşma olasılığınızı önemli ölçüde azaltacak bir cihaz otomatik bir defraylor diyelim icat etselerdi, bunun için can atardık. Doktorların göğsünüzü açıp cihazı kalbinize takması gerekse bile umurumuzda olmazdı. 75 yaşın üzerindeki her kişi için bir tane edinmek için pembe kurdele kampanyaları düzenlerdik. Kongre, 40 yaşındakilerin neden bu cihazı taktıramadığını öğrenmek için oturumlar düzenlerdi. Tıp öğrencileri defraylerasyon uzmanı olmak için yarışır, Wall Street ise şirket hisselerinin fiyatlarını yükseltirdi. Bunun yerine, sadece geriatriyle ile ilgileniyorlardı. Geriatri ekipleri akciğer biyopsisi, bel ameliyatı veya otomatik defrayler cihazı takma gibi işlemler yapmıyordu. Yaptıkları şey, ilaçları basitleştirmekti. Artritin kontrol altında olduğundan emin oluyorlardı. Ayak tırnaklarının kesildiğinden ve yemeklerin düzgün yendiğinden emin oluyorlardı. Endişe verici izolasyon belirtilerini arıyor ve bir sosyal hizmet uzmanının hastanın evinin güvenli olup olmadığını kontrol etmesini sağlıyorlardı. Bu tür çalışmaları nasıl ödüllendiririz? Minnesota Üniversitesi çalışmasının baş araştırmacısı olan geriatrist Chad Bu size bunu anlatabilir. İnsanların yaşamlarının özel geriatrik bakımla ne kadar daha iyi hale geldiğini gösteren sonuçları yayınladıktan birkaç ay sonra üniversite geriatri bölümünü kapattı. Üniversite, mali kayıpları karşılayamayacağını söyledi diye belirtti bu, Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'na katılmak için taşındığı Baltimore'dan. Walton Baltimore araştırmasında geriatri hizmetlerinin hastaneye kişi başına ortalama 1350 dolar daha fazla maliyeti olduğu Buna karşılık tasarrufların ise çok daha düşük olduğu görülüyor ve yaşlıların sigortacısı olan Medicare bu maliyeti karşılamıyor. Bu garip bir çifte standart. Kimse 25 bin dolarlık bir kalp pili veya koroner artır stentinin sigortacılar için para tasarrufu sağladığını iddia etmiyor. Sadece insanlara bir nebzede de olsa fayda sağlaması gerekiyor. Bu arada, Minnesota Üniversitesi'ndeki kanıtlanmış geriatri ekibinin 20'ye aşkın üyesi yeni işler bulmak zorunda kaldı. Ülke genelindeki birçok tıp merkezi geriatri ünitelerini küçülttü veya kapattı. Baltun birçok meslektaşı, çok fazla yaşlı hastayla karşılaşma korkusuyla artık geriatri eğitimlerini duyurmuyor. Ekonomik olarak çok zorlaştı, dedi bu. Ancak geriyatri alanının içler acısı mali durumu, daha derin bir gerçeğin sadece bir belirtisidir, insanlar önceliklerde bir değişiklik konusunda ısrar etmediler. Hepimiz yeni tıbbi aletleri severiz ve politika yapıcıların bunların finanse edilmesini sağlamasını talep ederiz. Sorunları çözeceğine söz veren doktorlar isteriz. Peki ya geriatristler? kim geriatrist istiyor? Geriatristlerin yaptığı iş yaşlılıkta dayanıklılığımızı, gelecek olanlara karşı koyma kapasitemizi güçlendirmek hem zor hem de çekici olmayan bir şekilde sınırlıdır. Vücuda ve değişikliklerine dikkat etmeyi gerektirir. Beslenme, ilaçlar ve yaşam koşulları konusunda uyanık olmayı gerektirir. Ve her birimizin hayatımızdaki düzeltilemez şeyleri, kaçınılmaz olarak karşılaşacağımız gerilemeyi düşünmesini, onu yeniden şekillendirmek için gerekli küçük değişiklikleri yapmasını gerektirir. Hakim fantezi yaşlanmaz olabileceğimiz yönündeyken, geriatristin rahatsız edici talebi, yaşlanmadığımızı kabul etmemizdir. Felix Silverstone için yaşlanmayı ve onun sıkıntılı gerçeklerini yönetmek, ömür boyu süren bir işti. 5-10 yıl boyunca geriatri alanında ulusal bir liderdi. Ama onunla tanıştığımda kendisi 87 yaşındaydı. Zihninin ve bedeninin yıprandığını hissedebiliyordu ve kariyeri boyunca üzerinde çalıştığı birçok şey artık ondan uzak değildi. Felix şanslıydı, 60'lı yaşlarında geçirdiği ve kalbinin yarısını kaybetmesine neden olan kalp krizinden sonra bile çalışmayı bırakmak zorunda kalmamıştı, 79 yaşında geçirdiği neredeyse kalp krizi de onu durdurmamıştı. Bir akşam evde otururken aniden kalbim hızla çarpmaya başladı, diye anlattı bana. Sadece kitap okuyordum ve birkaç dakika sonra nefes darlığı çekmeye başladım. Bundan biraz sonra da göğsümde bir ağırlık hissetmeye başladım. Nabzımı kontrol ettim ve iki yüzün üzerindeydi. O, göğüs ağrısı çekerken bile kendi nabzını kontrol etme fırsatını değerlendirecek türden bir insan. Eşimle ambulans çağırıp çağırmama konusunda biraz tartıştık. Çağırmaya karar verdik. Felix hastaneye vardığında, doktorlar kalbini geri getirmek için ona elektroşok uygulamak zorunda kaldılar. Ventriküler taşikardisi vardı ve göğsüne otomatik bir defibrilatör yerleştirildi. Birkaç hafta içinde kendini tekrar iyi hissetti ve doktoru tam zamanlı olarak işine dönmesine izin verdi. Saldırıdan sonra bile tıp pratiğine devam etti, çok sayıda fıtık ameliyatı, safra kesesi ameliyatı, Hevesle piyano çalmasını neredeyse tamamen sona erdiren artrit, yaşlanan omurgasındaki kompresyon kırıkları nedeniyle 1,70 metrelik boyundan 7,5 santimetre kaybetti ve işitme kaybı yaşadı. Elektronik stetoskop kullanmaya başladım, dedi. Zahmetliler ama çok iyiler. Sonunda, 82 yaşında emekli olmak zorunda kaldı. Sorun kendi sağlığı değil, karısı Bella'nın sağlığıydı. 60 yıldan fazla süredir evliydiler. Felix, Brooklyn'deki Kings County Hastanesi'nde staj Bella ile tanışmıştı. Flatbush'ta iki oğul yetiştirdiler. Oğulları evden ayrıldıktan sonra Bella öğretmenlik sertifikasını aldı ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklarla çalışmaya başladı. Ancak 70'li yaşlarında retina hastalığı görme yetisini azalttı ve çalışmayı bırakmak zorunda kaldı. 10 yıl sonra neredeyse tamamen kör oldu. Felix artık onu evde yalnız bırakmanın güvenli olmadığını hissetti ve 2001 yılında mesleğini bıraktı. Oğullarına daha yakın olmak için Boston'ın dışında, Massachusetts, cantındaki bir emeklilik topluluğu olan Orchard Cava taşındılar. Bu değişimi atlatabileceğimi düşünmemiştim, dedi Felix. Hastalarında yaşlanmanın getirdiği geçişlerin ne kadar zor olduğunu gözlemlemişti. Son hastasını muayene ederken, evini toplarken, öleceğini hissetmişti. Hem hayatımı hem de evimi parçalara ayırıyordum, diye hatırladı. Korkunçtu. Orchard Kavun ana lobisinin yanındaki bir kütüphanede oturuyorduk. Büyük bir pencereden içeriye ışık giriyor, duvarlarda zevkli sanat eserleri, beyaz döşemeli federal tarzı koltuklar vardı. Güzel bir otel gibiydi, sadece etrafta 75 yaşın altında kimse dolaşmıyordu. Felix ve Bella'nın orman manzaralı ve geniş iki yatak odalı bir dairesi vardı. Oturma odasında Felix'in büyük bir piyanosu ve masasında hala abone olduğu yığın yığın tıp dergisi vardı, ruhuma iyi gelir, diyordu. Onlarınki bağımsız yaşam birimiydi, temizlik, çarşaf değişimi ve her akşam yemek dahildi. İhtiyaç duyduklarında, günde 3 öğün yemek ve 1 saate kadar kişisel bakım asistanı ile görüşme imkanı sağlayan destekli yaşam birimine geçebilirlerdi. Bu sıradan bir emeklilik topluluğu değildi, ancak ortalama bir tanesinde bile kira yıllık 32 bin doları buluyor. Giriş ücretleri ise bunun üzerine genellikle 60 bin ila 120 bin dolar arasında değişiyor. Bu arada, 80 yaş ve üstü insanların ortalama geliri sadece yaklaşık 15 bin dolar. Uzun süreli bakım tesislerinde yaşayan yaşlıların yarısından fazlası tüm birikimlerini tüketiyor ve bunu karşılayabilmek için devlet yardımına, sosyal yardıma, başvurmak zorunda kalıyor. Sonuç olarak, ortalama bir Amerikalı yaşlılığının bir yılını veya daha fazlasını engelli olarak ve bir huzur evinde, bağımsız yaşamın yıllık maliyetinin beş katından fazla bir fiyata, geçiriyor. Bu da Felix'in umutsuzca kaçınmayı umduğu bir durumdu. Yaşlılık hastalıkları uzmanı olarak, yaşadığı değişiklikleri objektif olarak kaydetmeye çalışıyordu. Cildinin kuruduğunu fark etti. Koku alma duyusu azalmıştı. Gece görüşü zayıflamıştı ve kolayca yoruluyordu. Dişlerini kaybetmeye başlamıştı. Ama alabileceği önlemleri aldı. Cilt çatlaklarını önlemek için losyon kullandı, kendini sıcaktan korudu, haftada üç kez egzersiz bisikletine bindi, yılda iki kez diş hekimine gitti. En çok beynindeki değişikliklerden endişeleniyordu. Eskisi kadar net düşünemiyorum, dedi. New York Times'ı yarım saatte okuyabiliyordum. Şimdi bir buçuk saatimi alıyor. Buna rağmen, eskisi kadar çok şey anladığından emin değildi ve hafızası ona sorun çıkarıyordu. Okuduklarıma geri dönüp bakarsam, okuduğumu fark ediyorum ama bazen gerçekten hatırlamıyorum, dedi. Bu kısa süreli kayıt meselesi. Sinyali alıp orada kalmasını sağlamak zor. Bir zamanlar hastalarına öğrettiği yöntemlerden yararlandı. Yaptığım şeye otomatik olarak yapmak yerine, bilinçli olarak odaklanmaya çalışıyorum, dedi bana. Otomatik hareket etme yeteneğimi kaybetmedim, ama eskisi gibi ona güvenemiyorum. Örneğin, başka bir şey düşünürken giyinip tamamen giyindiğimden emin olamıyorum. Daha bilinçli olmaya çalışmanın stratejisinin her zaman işe yaramadığını fark etti ve bazen aynı hikayeyi bir konuşmada iki kez anlattı. Zihnindeki düşünce çizgileri eski, alışılmış kalıplara giriyordu ve onları yeni bir yola sokmaya ne kadar çalışsa da bazen direniyorlardı. Felix'in geriatrist olarak sahip olduğu bilgi birikimi, gerilemesini fark etmesini sağladı, ancak bunu kabullenmesini kolaylaştırmadı. Ara sıra moralim bozuluyor, dedi. Sanırım tekrarlayan depresyon atakları geçiriyorum. Bunlar beni iş göremez hale getirecek kadar şiddetli değil, ama doğru kelimeyi bulmak için duraksadı. Rahatsız edici. Sınırlamalarına rağmen onu ayakta tutan şey, bir amaca sahip olmaktı. Tıpta da onu ayakta tutan amacın aynı olduğunu söyledi, çevresindekilere bir şekilde hizmet etmek. Orchard Kav'da sadece birkaç ay geçirdikten sonra, oradaki sağlık hizmetlerini iyileştirmek için bir komiteye yön vermeye yardım ediyordu. Emekli doktorlar için bir dergi okuma kulübü kurdu. Hatta genç bir geriatrist ilk bağımsız araştırma çalışmasında rehberlik etti. Bu çalışma, sakinlerin hayata döndürmeme emirlerine yönelik tutumlarını araştıran bir anketti. Daha da önemlisi, çocukları ve torunları için, en çok da Bella için duyduğu sorumluluktu. Bella'nın görme engeli ve hafıza sorunları onu son derece bağımlı hale getirmişti. Olmasaydı, Bella bir huzur evinde olurdu. Giyinmesine yardım etti, ilaçlarını verdi. Kahvaltısını ve öğle yemeğini hazırladı. Onu yürüyüşlere ve doktor randevularına götürdü. Şimdi benim amacım o, dedi. Bella onun iş yapma tarzını her zaman beğenmezdi. Sürekli tartışıyoruz, birçok konuda birbirimizle çekişiyoruz, dedi Felix. Ama aynı zamanda çok da affediciyiz. Bu sorumluluğu bir yük olarak görmüyordu. Kendi hayatının daralmasıyla birlikte, Bella'ya bakabilme yeteneği onun öz saygısının en önemli kaynağı haline gelmişti. Ben sadece onun bakıcısıyım, dedi. Bundan memnunum. Ve bu rol, kendi yeteneklerindeki değişikliklere dikkat etmesi gerektiği duygusunu daha da güçlendirmişti, kendi sınırlamaları konusunda kendine karşı dürüst olmazsa, ona hiçbir faydası dokunamazdı. Bir akşam Felix beni yemeğe davet etti. Resmi yemek salonu, rezervasyonlu oturma yerleri, masa servisi ve ceket zorunluluğu olan bir restoran gibiydi. Beyaz hastane önlüğümü giymiştim ve oturabilmek için baş garsonun lacivert bir ceketini ödünç almak zorunda kaldım. Kahverengi takım elbise ve taş rengi Oxford gömlek giyen Felix, kendisi için seçtiği mavi çiçekli diz hizasında bir elbise giyen Bella'ya kolunu uzattı ve onu masaya götürdü. Bella cana yakın, konuşkan ve genç görünümlü gözlere sahipti. Ancak oturduktan sonra, menüyü bir yana bırakın, önündeki tabağı bile bulamadı. Felix onun için sipariş verdi, yabani pirinç çorbası, omlet, patates püresi ve karnabahar püresi. Tuzsuz, diye garsona talimat verdi, yüksek tansiyonu vardı. Kendisi için somon ve patates püresi sipariş etti. Ben çorba ve Londra usulü biftek yedim. Yemekler geldiğinde Felix, Bella'ya tabağındaki farklı yiyeceklerin nerede olduğunu saatin kolları ve kollarına bakarak gösterdi. Elisine bir çatal verdi. Sonra kendi yemeğine döndü. İkisi de yavaş yavaş çiğnemeye özen gösterdi. İlk boğulan o oldu. Omletti. Gözleri yaşardı. Öksürmeye başladı. Felix su bardağını ağzına götürdü. Bir yudum su içti ve omleti yutmayı başardı. Yaşlandıkça, omurganızdaki lordoz başınızı öne doğru eğiyor, dedi bana. Yani dümdüz ileriye baktığınızda, başkaları için tavana bakmak gibi oluyor. Yukarı bakarken yutkunmaya çalışın, arada bir boğulacaksınız. Bu sorun yaşlılarda yaygın. Dinleyin. Yemek odasında her dakika birinin yemeğine boğulduğunu duyabildiğimi fark ettim. Felix Bella'ya döndü. Tatlım, aşağıya bakarak yemek yemen gerekiyor, dedi. Birkaç lokma sonra kendisi de boğulmaya başladı. Somon balığıydı. Öksürmeye başladı. Yüzü kızardı. Sonunda lokmayı öksürerek çıkarabildi. Nefes alması bir dakika sürdü. Kendi tavsiyeme uymadım," dedi. Felix Silverstone hiç şüphesiz yaşının getirdiği zorluklarla mücadele ediyordu. Bir zamanlar 87 yaşına kadar yaşamak bile olağanüstü bir şeydi. Şimdi ise olağanüstü olan hayatı üzerindeki kontrolü koruyabilmiş olmasıydı. Geriatri alanında çalışmaya başladığında, sağlık sorunları geçmişi olan 87 yaşında birinin bağımsız yaşayabilmesi Engelli eşine bakabilmesi ve araştırmalara katkıda bulunmaya devam edebilmesi neredeyse akıl almaz bir şeydi. Kısmen şanslıydı. Örneğin, hafızası ciddi şekilde bozulmamıştı. Ama yaşlılığını da iyi yönetmişti. Amacı mütevazıydı, tıbbi bilgi ve vücudunun sınırları elverdiği ölçüde düzgün bir hayat sürmek. Bu yüzden tasarruf etti, erken emekli olmadı ve bu nedenle maddi sıkıntı çekmedi. Sosyal ilişkilerini sürdürdü ve yalnız kalmaktan kaçındı. Kemiklerini, dişlerini ve kilosunu takip etti. Ve bağımsız bir hayat sürdürmesine yardımcı olacak geriatri konusunda uzman bir doktor bulmaya özen gösterdi. Yaşlı nüfus artışı nedeniyle yeterli sayıda geriatrist bulunmasını sağlamak için ne yapılabileceğini geriatri profesörü Chad Balta sordum. Hiçbir şey, dedi, çok geç. Geriatri uzmanı yetiştirmek zaman alıyor ve zaten çok az sayıda geriatri uzmanımız var. Bir yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde 300'den az doktor geriatri eğitimini tamamlayacak. Bu emekli olan geriatri uzmanlarının yerini almaya yetmiyor. Bırakın önümüzdeki 10 yılın ihtiyaçlarını karşılamayı geriatri psikiyatristlerine, hemşirelerine ve sosyal hizmet uzmanlarına da aynı derecede ihtiyaç var ve bunların sayısı da daha iyi değil. Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerdeki durum da çok farklı görünmüyor. Birçoğunda ise daha da kötü. Ancak bu, başka bir strateji için hala zamanımız olduğuna inanıyor, yaşlı bakım uzmanlarını, kendileri bakım sağlamak yerine, tüm birinci basamak hekimlerini ve hemşirelerini çok yaşlıların bakımı konusunda eğitmeye yönlendirmek istiyor. Bu bile oldukça zorlu bir görev. Tıp öğrencilerinin %97'si geri dersi almıyor ve strateji, ülkenin geri uzmanlarına hasta bakımı sağlamak yerine eğitim vermeleri için ödeme yapmasını gerektiriyor. Ancak istek varsa, bu, 10 yıl içinde her tıp fakültesinde, hemşirelik okulunda, sosyal hizmet okulunda ve dahiliye eğitim programında bu derslerin oluşturulmasının mümkün olacağını tahmin ediyor. Bir şeyler yapmalıyız, dedi. Yaşlı insanların hayatı bugünkünden daha iyi olabilir. Hala araba kullanabiliyorum, biliyorsun, dedi Felix Silverstone akşam yemeğinden sonra bana. Çok iyi bir sürücüyüm. Bella'nın reçetelerini yenilemek için birkaç mil uzaklıktaki Stoughton'a gitmesi gerekiyordu ve ben de onunla gelebilir miyim diye sordum. 10 yaşında, otomatik şanzımanlı ve 39 bin mil yol yapmış altın rengi bir Toyota Camrys'i vardı. İçi ve dışı tertemizdi. Dar bir park yerinden geri geri çıktı ve garajdan hızla uzaklaştı. Elleri titremiyordu. Yeni ay gecesinde, Alaca Karanlık'ta Jantin sokaklarında ilerlerken, kırmızı ışıklarda arabayı düzgün bir şekilde durdurdu, gerektiğinde sinyal verdi ve sorunsuz bir şekilde dönüşler yaptı. İtiraf etmeliyim ki, bir felakete hazırlıklıydım. 85 yaş ve üzeri bir sürücünün ölümcül bir trafik kazası geçirme riski, genç bir sürücünün riskinden 3 kat daha fazladır. En yaşlı sürücüler, yoldaki en yüksek riskli sürücülerdir. Alice'in kazasını düşündüm ve komşusunun bahçesinde hiçbir çocuğun olmamasının ne kadar büyük bir şans olduğunu düşündüm. Birkaç ay önce, Los Angeles'ta, George Weller, Gaz pedalını fren pedalıyla karıştırıp Big marka arabasıyla Santa Monica çiftçi pazarındaki alışveriş yapan kalabalığın içine daldığı için adam öldürme suçundan mahkum edilmişti. 10 kişi öldü ve 60'dan fazla kişi yaralandı. Kendisi 86 yaşındaydı. Ama Felix hiçbir zorluk göstermedi. Yolculuğumuz sırasında, bir kavşaktaki kötü işaretlenmiş yol yapım çalışmaları, Araç kuyruğumuzu neredeyse doğrudan karşıdan gelen trafiğe yönlendirdi. Felix hızla rotayı düzeltti ve doğru şeride geçti. Sürüş yeteneğine ne kadar daha güvenebileceği belli değildi. Bir gün, anahtarlarını teslim etmek zorunda kalacağı saat gelecekti. O an içinse hiçbir endişesi yoktu, sadece yolda olmaktan memnundu. 138 numaralı yola döndüğünde akşam trafiği seyrekti. Camri'yi saatte 45 mil hız sınırının biraz üzerine çıkardı. Camını indirmiş, dirseğini çerçeveye dayamıştı. Hava temiz ve serindi ve tekerleklerin kaldırıma sürtünme sesini dinledik. Gece çok güzel, değil mi? Dedi. 3. Bağımlılık. Çok yaşlıların bana söylediklerine göre korktukları şey ölüm değil. Ölümden hemen önce olan şeyler, işitme duyularını, hafızalarını, en iyi arkadaşlarını, yaşam biçimlerini kaybetmek. Felix'in bana söylediği gibi, yaşlılık, sürekli bir kayıplar dizisidir. Philip Roth, Evrim'in adlı romanında bunu daha acı bir şekilde ifade etmiştir, yaşlılık bir savaş değil. Yaşlılık bir katliamdır. Şans ve titizlikle, iyi beslenmek, egzersiz yapmak, tansiyonumuzu kontrol altında tutmak, ihtiyaç duyduğumuzda tıbbi yardım almak, insanlar genellikle çok uzun süre yaşayabilir ve hayatlarını idare edebilirler. Ancak sonunda kayıplar, hayatın günlük gereksinimlerinin fiziksel veya zihinsel olarak kendi başımıza yönetebileceğimizden daha fazla hale geldiği noktaya kadar birikir. Ani ölümler daha az yaşanırken, çoğumuz hayatımızın önemli bir bölümünü bağımsız yaşayamayacak kadar zayıflamış ve güçsüz bir halde geçireceğiz. Bu olasılığı düşünmekten hoşlanmıyoruz, sonuç olarak, çoğumuz buna hazırlıksızız. Yardıma ihtiyacımız olduğunda nasıl yaşayacağımıza, iş işten geçene kadar nadiren daha fazla dikkat ediyoruz. Felix bu yol ayrımına geldiğinde, ortopedik olarak sorun yaşayan kendisi değil, Bella'ydı. Yıllar geçtikçe, Bella'nın yaşadığı zorlukların ilerleyişine şahit oldum. Felix, 90'lı yaşlarına kadar şaşırtıcı derecede sağlıklı kaldı. Hiçbir sağlık krizi yaşamadı ve haftalık egzersiz programını sürdürdü. Papazlık öğrencilerine geri hakkında ders vermeye ve Orchard Kavun Sağlık Komitesi'nde görev yapmaya devam etti. Araba kullanmayı bile bırakmak zorunda kalmadı. Ama Bella'nın durumu kötüleşiyordu. Görme yetisini tamamen kaybetti. İşitme duyusu zayıfladı. Hafızası belirgin şekilde bozuldu. Akşam yemeğinde, karşısında oturduğumu ona birden fazla kez hatırlatmak zorunda kalıyordum. O ve Felix, kayıplarının acısını hissettiler ama aynı zamanda hala sahip olduklarının da zevkini yaşadılar. Beni veya çok iyi tanımadığı diğer insanları hatırlayamayacak olsa da, arkadaşlık ve sohbetten hoşlanırdı ve ikisini de arardı. Dahası, o ve Felix'in kendi aralarında, 10 yıllarca süren ve hiç bitmeyen özel bir sohbetleri vardı. O, ona bakmakta büyük bir amaç bulurken, o da aynı şekilde onun yanında olmaktan büyük bir anlam buluyordu. Birbirlerinin fiziksel varlığı onlara teselli veriyordu. Onu giydiriyor, yıkıyor, beslemesine yardım ediyordu. Yürürken el ele tutuşuyorlardı. Geceleri, birbirlerinin kollarında yatakta yatıyor, bir süre uyanık kalıp birbirlerine sokuluyor, sonra da uykuya dalıyorlardı. Felix, bu anların en değerli anları arasında kaldığını söyledi. Neredeyse 70 yıllık birlikteliklerinde birbirlerini hiç olmadığı kadar iyi tanıdıklarını ve sevdiklerini hissediyordu. Ancak bir gün, hayatlarının ne kadar kırılgan hale geldiğini ortaya koyan bir deneyim yaşadılar. Bella soğuk algınlığı geçirdi ve kulaklarında sıvı birikti. Kulak zarı yırtıldı ve bununla birlikte tamamen sağır oldu. Aralarındaki bağı koparmak için bu kadarı yeterliydi. Körlüğü ve hafıza sorunlarıyla birlikte işitme kaybı, Felix'in onunla herhangi bir iletişim kurmasını imkansız hale getirdi. Avucunun içine harfler çizmeye çalıştı ama Bella onları anlayamadı. En basit şeyler bile örneğin onu giydirmek onun için bir kabusa dönüştü. Duyusal bağlantı olmadan, günün saatini bile algılayamadı. Kadın ciddi derecede kafa karışıklığı yaşadı, zaman zaman sanrılar gördü ve huzursuzlandı. Adam ona bakamıyordu. Stres ve uykusuzluktan bitkin düştü. Ne yapacağını bilmiyordu ama bu tür durumlar için bir sistem vardı. Huzurevindekiler onu bir bakım evine, yani bir huzurevi katına transfer etmeyi önerdiler. Bunu düşünmek bile onun için kabul edilemezdi. Hayır, dedi. Onun evde, kendisiyle kalması gerekiyordu. Konu zora girmeden önce bir süre rahat nefes aldılar. Olayın üzerinden iki buçuk hafta geçtikten sonra Bella'nın sağ kulak zarı iyileşti ve sol kulağındaki işitme kalıcı olarak kaybolmasına rağmen, sağ kulağındaki işitme geri geldi. İletişimimiz daha zor, dedi Felix. Ama en azından mümkün. Sağ kulağındaki işitme kaybının tekrar yaşanması veya benzer bir felaketin daha olması durumunda ne yapacağını sordum ve bilmediğini söyledi. Onunla ilgilenmek benim için çok zorlaşırsa ne olacağından çok korkuyorum, dedi. Çok ileriye dönük düşünmemeye çalışıyorum. Gelecek yılı düşünmüyorum. Çok moral bozucu. Sadece gelecek haftayı düşünüyorum. Dünyanın dört bir yanındaki insanların izlediği yol bu ve bu anlaşılabilir. Ama genellikle ters teper. Sonunda, korktukları kriz geldi. Birlikte yürüyorlardı ki, aniden Bella düştü. Ne olduğunu anlamadı. Yavaş yürüyorlardı. Zemin düzdü, kolundan tutmuştu, ama Bella yere yığıldı ve her iki bacağındaki fibula kemiğini kırdı dizden ayak bileğine uzanan uzun, ince dış kemik. Acil servis doktorları her iki bacağını da dizin üstüne kadar alçıya almak zorunda kaldı. Felix'in en çok korktuğu şey olmuştu. İhtiyaçları, başa çıkabileceğinden çok daha fazla hale geldi. Bella, 24 saat boyunca bakım görevlilerinin ve hemşirelerin ona bakabileceği bir bakım evinin katına taşınmak zorunda kaldı. Bunun hem Bella hem de Felix için bir rahatlama olacağını, üzerlerindeki her türlü fiziksel bakım yükünden kurtulacaklarını düşünebilirsiniz. Ancak deneyim bundan daha karmaşıktı. Bir yandan, personel son derece profesyoneldi. Felix'in uzun zamandır büyük bir zahmetle yaptığı işlerin çoğunu devraldılar, banyo yaptırma, tuvalete götürme, giydirme ve ağır engelli hale gelen bir kişinin diğer tüm rutin ihtiyaçları. Ona zamanını Bella ile veya kendi başına dilediği gibi geçirme özgürlüğü verdiler. Ancak tüm personel çabalarına rağmen, Felix ve Bella onların varlığını sinir bozucu bulabiliyordu. Bazıları Bella'ya bir insan olarak değil, bir hasta olarak yaklaşıyordu. Örneğin, saçının taranmasını sevdiği belirli bir yöntemi vardı, ancak kimse sormadı veya bunu anlamadı. Felix, Bella'nın yemeğini zorlanmadan yutabilmesi için en iyi kesme yöntemini, en rahat edeceği pozisyonu ve tercih ettiği şekilde giydirme yöntemini bulmuştu. Ancak personele ne kadar göstermeye çalışsa da, birçoğu bunun anlamını göremiyordu. Bazen, çaresizlikten pes eder ve yaptıkları her şeyi yeniden yapardı, bu da çatışmaya ve kırgınlığa yol açardı. Birbirimizin yoluna çıkıyorduk, dedi Felix. Bella'nın yabancı ortamda kafasının karışmasından da endişeleniyordu. Birkaç gün sonra onu eve geri götürmeye karar verdi. Şimdi onunla nasıl başa çıkacağını bulması gerekecekti. Daireleri sadece bir kat ötedeydi. Ama nedense bu her şeyi değiştirdi. Bunun nedenini tam olarak belirlemek zor olabilir. Felix yine de 24 saat çalışan bir hemşire ve yardımcı personel ekibi tuttu. Ve alçıların çıkarılmasına kadar geçen 6 hafta onun için fiziksel olarak çok yorucu geçti. Yine de rahatlamıştı. O ve Bella, Bella'nın hayatı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olduklarını hissettiler. Bella kendi evinde, kendi yatağında, Felix yanında yatıyordu. Ve bu onun için son derece önemliydi. Çünkü alçılar çıkarıldıktan dört gün sonra, tekrar yürümeye başladıktan dört gün sonra öldü. Öğle yemeği için oturmuşlardı. Kadın ona dönüp, kendimi iyi hissetmiyorum, dedi. Sonra yere yığıldı. Ambulans onu hemen yerel hastaneye götürdü. Adam sağlık görevlilerini yavaşlatmak istemedi. Bu yüzden onları bıraktı ve arabasıyla peşlerinden gitti. Kadın, hastaneye varışı ile adamın varışı arasındaki kısa sürede hayatını kaybetti. Onu üç ay sonra gördüğümde, hala umutsuzdu. Vücudumun bir parçası eksikmiş gibi hissediyorum. Sanki parçalara ayrılmışım gibi hissediyorum, dedi bana. Sesi titriyordu ve gözlerinin kenarları kızarmıştı. Ancak büyük bir tesellisi vardı, onun acı çekmemiş olması, son birkaç haftasını bir bakım evinde, kayıp ve şaşkın bir hasta olarak değil, uzun süredir devam eden sevgilerinin sıcaklığında huzur içinde geçirmiş olması. Alice Hobson'un da evinden ayrılma konusunda benzer bir korkusu vardı. Orası, ait olduğunu hissettiği ve hayatının kontrolünü elinde tuttuğu tek yerdi. Ancak kendisine zulmeden adamlarla yaşanan olaydan sonra, artık kendi başına yaşamanın güvenli olmadığı açıkça ortaya çıktı. Kayınpederim onun için birkaç yaşlı bakım evini ziyaret etti. Jim, bu süreci sevmedi, dedi, ama kendini buna alıştırdı. Onun seveceği ve gelişeceği bir yer bulmaya kararlıydı. Ama olmadı. Sonrasında olanları izlerken, nedenlerini yavaş yavaş anlamaya başladım ve bu nedenler, bağımlı ve güçsüz kişilere yönelik tüm bakım sistemimizi sorgulamamıza yol açtı. Jim, ailenin makul bir sürüş mesafesinde ve evini satarak elde edeceği parayla karşılayabileceği bir fiyat aralığında bir yer aradı. Ayrıca, Felix ve Bella'yı ziyaret ettiğim Orchard Kava benzer şekilde, Bağımsız yaşam için daireler ve bir gün ihtiyaç duyabileceği 24 saat hemşirelik hizmeti sunan bir kat içeren, sürekli bakım sağlayan bir topluluk istiyordu. Onlara ziyaret edebilecekleri çeşitli yerler önerdi, yakındakiler ve uzaktakiler, kar amacı güdenler ve kar amacı gütmeyenler. Alice'in nihayetinde seçtiği yer, Longwood House olarak adlandıracağım, Kar amacı gütmeyen ve Episkopal Kilisesi'ne bağlı yüksek katlı bir yaşlılar yaşam kompleksiydi. Kiliseden bazı arkadaşları orada yaşıyordu. Cem'in evine gidiş geliş süresi 10 dakikadan azdı. Topluluk aktif ve gelişmişti. Alice ve ailesi için, burası açık ara en çekici yerdi. Diğerlerinin çoğu çok ticariydi, dedi Cem. 1992 sonbaharında taşındı. Tek yatak odalı, bağımsız yaşam alanı olan dairesi beklediğimden daha genişti. Tam donanımlı bir mutfağı, yemek takımı için yeterli alanı ve bol ışığı vardı. Kayınvalidem Nan, dairenin yeni bir boyayla boyanmasını sağladı ve Alice'in daha önce kullandığı bir dekoratörün mobilyaları yerleştirmesine ve resimleri asmasına yardımcı olmasını ayarladı. Nan, eve taşındığınızda tüm eşyalarınızın kendi yerlerinde olduğunu görmek, Örneğin mutfak çekmecenizde kendi gümüş eşyalarınızın durduğunu görmek gerçekten bir anlam ifade ediyor, dedi. Ama Ali'si taşındıktan birkaç hafta sonra gördüğümde, hiç de mutlu ya da uyum sağlamış görünmüyordu. Şikayet etmeyi hiç sevmeyen biriydi, öfkeli, üzgün ya da kırgın bir şey söylemedi, ama daha önce hiç görmediğim bir şekilde içine kapanmıştı. Kendisi olarak tanınabilir haldeydi, ama gözlerinin ardındaki ışık sönmüştü. İlk başta bunun, arabasını ve onunla gelen özgürlüğü kaybetmesiyle ilgili olduğunu düşündüm. Longwood House'a taşındığında Chevy Impalasını da getirmişti ve araba kullanmaya devam etmeyi tamamen niyet etmişti. Ancak oraya taşındığı ilk gün, bazı işleri için arabayı almaya gittiğinde, araba yoktu. Polisi aradı ve çalındığını bildirdi. Bir polis memuru geldi, bir eşkal aldı ve soruşturma sözü verdi. Bir süre sonra Jim geldi ve bir sezgiyle yan taraftaki Giant Food Market'inin otoparkına baktı. Araba oradaydı. Kafası karışmış ve farkında olmadan yanlış otoparka park etmişti. Utanç içinde, araba kullanmayı tamamen bıraktı. Bir günde hem arabasını hem de evini kaybetti. Ama kayıp ve mutsuzluk duygusunun altında daha fazlası varmış gibi görünüyordu. Mutfağı vardı ama yemek yapmayı bıraktı. Yemeklerini Longwood House'un yemek salonunda herkesle birlikte yiyordu ama az yiyor, kilo veriyor ve misafir ağırlamaktan hoşlanmıyor gibiydi. Organize grup etkinliklerinden, hatta hoşuna gidebilecek olanlardan bile kaçınıyordu, kilisesindeki gibi bir dikiş kulübü, kitap kulübü, spor salonu ve fitness dersleri, Kennedy Center gezileri gibi. Topluluk, sunulanlardan hoşlanmayanlar için kendi etkinliklerini organize etme fırsatları sunuyordu ama o kendi başına kaldı. Depresyonda olduğunu düşündük. Jim ve Nan onu doktora götürdüler ve doktor ona ilaç verdi. Fayda etmedi. Green Castle Caddesi'ndeki terk ettiği ev ile Longwood House arasındaki 7 millik yolculuk sırasında hayatı istemediği ama hiçbir şey yapamayacağı şekilde temelden değişti. Longwood House gibi konforlu bir yerde mutsuz olmak fikri bir zamanlar gülünç görünürdü. 1913'te Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi olan Mabel Nassau, Greenwich Village'ta 100 yaşlı insanın, 65 kadın ve 35 erkek, yaşam koşullarını inceleyen bir mahalle araştırması yaptı. Emekli maaşı ve sosyal güvenlik sisteminin olmadığı bu dönemde, hepsi yoksuldu. Sadece 27'si kendi geçimini sağlayabiliyordu, birikimleriyle geçiniyor evlerine misafir alıyor veya gazete satmak, ev temizlemek, şemsiye tamir etmek gibi geçici işler yapıyorlardı. Çoğu çalışamayacak kadar hasta veya güçsüzdü. Örneğin, Nasa'un'un Bayancı diye adlandırdığı bir kadın, 62 yaşında, ev hizmetçisi olarak çalışarak bir pansiyonda yağlı sobalı küçük bir arka odayı ancak karşılayabilecek kadar para kazanmış bir duldu. Ancak hastalık nedeniyle işi son zamanlarda sona ermişti ve şimdi onu yatağa mahkum eden şiddetli bacak şişmesi ve varisleri vardı. Bayan Se, alışılmadık derecede hastaydı ve insülin tedavisinin olmadığı bu dönemde, hastalığı onu öldürdükçe hızla sakat ve zayıflayan 72 yaşında bir erkek kardeşi vardı. Bay Me, felç geçirmiş ve sakat kalmış 67 yaşında İrlandalı eski bir liman işçisiydi. Birçoğu ise basitçe güçsüz hale gelmişti, nasahu bununla kendi başlarının çaresine bakamayacak kadar bunak olduklarını kastediyor gibiydi. Aileleri bu tür insanları yanlarına almadığı sürece, yoksullar evi veya genellikle adlandırıldığı gibi düşkünler evi dışında neredeyse hiçbir seçenekleri kalmıyordu. Bu kurumlar Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzyıllar öncesine dayanıyordu. Yaşlıysanız ve yardıma ihtiyacınız varsa ancak çocuğunuz veya bağımsız bir servetiniz yoksa, yoksullar evi tek sığınma kaynağınızdı. Yoksullar evleri, hapsedilmek için kasvetli, iğrenç yerlerdi ve bu, o zamanlar kullanılan en açıklayıcı terimdi. Her türden yoksulu barındırıyorlardı yaşlı yoksullar, şanssız göçmenler, genç sarhoşlar, akıl hastaları ve işlevleri, mahkumları varsayılan aşırılık ve ahlaki yozlaşmaları için çalıştırmaktı. Gözetmenler genellikle yaşlı yoksullara iş atamalarında hoşgörülü davranırlardı, ancak onlar da diğerleri gibi mahkumdular. Karı-kocalar ayrıydı. Temel fiziksel bakım eksikti. Kir ve haraplık normdu. Illinois Eyaleti Hayır Kurumları Komisyonu'nun 1912 tarihli bir raporunda, bir ilçenin yoksullar evinin hayvanları düzgün bir şekilde barındırmaya bile uygun olmadığı belirtiliyordu. Erkekler ve kadınlar, yaşlarına veya ihtiyaçlarına göre herhangi bir sınıflandırma yapılmadan, tahta kurusu istilasına uğramış, çıplak, 3x3,6 metrelik odalarda yaşıyorlardı. Fareler ve sıçanlar her yeri istila etmiş, sinekler yiyeceklerin etrafında toplanmış, küvet yok. 1909 tarihli bir Virginia raporunda, yaşlıların bakımsız kaldığı, yetersiz beslenme ve bakım gördüğü ve kontrolsüz bulaşma nedeniyle tüberküloz kaptığı belirtiliyordu. Engelli bakımı için ayrılan fonlar sürekli yetersizdi. Raporda, bir vakada, sürekli ortadan kaybolan ve ona bakacak personeli olmayan bir kadınla karşılaşan bir gardiyanın, kadına 128 kiloluk bir top ve zincir taşıttırdığı kaydedilmişti. Yaşlılar için bu tür kurumların olasılığından daha büyük bir korku uyandıran hiçbir şey yoktu. Bununla birlikte, Alice ve Richmond Hobson'ın genç olduğu 1920'ler ve 1930'larda, yoksullar evinde kalanların üçte ikisi yaşlıydı. Altın çağın refahı bu koşullar hakkında utanç duygusunu tetiklemişti. Ardından Büyük Buhran, ülke çapında bir protesto hareketini başlattı. Hayatları boyunca çalışıp biriktiren yaşlı orta sınıf insanlar, birikimlerinin yok olduğunu gördüler. 1935'te sosyal güvenlik yasasının kabulüyle, Amerika Birleşik Devletleri, ulusal emeklilik sistemi oluşturma konusunda Avrupa'ya katıldı. Birdenbire bir dulun geleceği güvence altına alındı ve bir zamanlar yalnızca zenginlerin ayrıcalığı olan emeklilik, kitlesel bir olgu haline geldi. Zamanla, sanayileşmiş dünyada yoksullar evleri hafızalardan silindi, ancak başka yerlerde varlıklarını sürdürüyorlar. Gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaştılar, çünkü ekonomik büyüme geniş aile yapısını parçalıyor, ancak yaşlıları yoksulluktan ve ihmalden koruyacak refahı henüz sağlayamıyor. Hindistan'da, bu tür yerlerin varlığının çoğu zaman göz ardı edildiğini fark ettim, ancak Yeni Delhi'ye yaptığım son ziyarette kolayca örneklerini buldum. Görünüşleri adeta Dickens romanlarından veya eski devlet raporlarından fırlamış gibiydi. Örneğin, Guru Vishrem Vraid Aşramı, Yeni Delhi'nin güney ucundaki bir gece kondu bölgesinde bulunan, hayır kurumları tarafından işletilen bir yaşlılar evidir. Sokaklarda açık kanalizasyon akıyordu ve zayıf köpekler çöp yığınlarında eşeleniyordu. Ev, dönüştürülmüş bir depodan oluşuyordu. Geniş, açık bir odada, engelli yaşlı insanlar karyolalarda ve yer yataklarında, büyük bir posta pulu tabakası gibi birbirine yaslanmış halde yatıyordu. Kırklı yaşlarında görünen sahibi G, P, Bagat, bakımlı ve profesyonel bir görünüme sahipti ve cep telefonu her iki dakikada bir çalıyordu. Sekiz yıl önce burayı açmak için Tanrı tarafından çağrıldığını ve bağışlarla geçindiğini söyledi. Boş yatağı olduğu sürece kimseyi geri çevirmediğini belirtti. Sakinlerin yaklaşık yarısı, faturalarını ödeyemeyenler tarafından huzur evleri ve hastaneler tarafından buraya yerleştirilmişti. Diğer yarısı ise gönüllüler veya polis tarafından sokaklarda ve parklarda bulunmuştu. Hepsi de güçsüzlük ve yoksulluğun birleşiminden muzdaripti. Ziyaret ettiğimde mekanda yüzden fazla insan vardı. En genci 60, en yaşlısı ise 100 yaşını geçmişti. Birinci kattakilerin ihtiyaçları sadece orta düzeydeydi. Aralarında, yerde sürünerek ilerleyen, yavaş hareket eden bir kurbağa gibi çömelmiş bir sih adamla karşılaştım. Eller ayaklar, eller ayaklar, eller ayaklar. Eskiden yeni Delhi'nin lüks bir semtinde elektrikçi dükkanı sahibi olduğunu söyledi. Kızı muhasebeci, oğlu ise yazılım mühendisi olmuş. İki yıl önce başına bir şey gelmiş, göğüs ağrısı ve bir dizi inme geçirdiğini anlattı. 2,5 ay hastanede felçli olarak kalmış. Faturalar artmış. Ailesi ziyaret etmeyi bırakmış. Sonunda hastane onu buraya bırakmış. Bagat, polis aracılığıyla aileye adamın eve dönmek istediğini bildiren bir mesaj gönderdiğini söyledi. Aile onu tanımadıklarını iddia etmiş. Dar bir merdivenden yukarı çıkınca, bunama ve diğer ağır engelli hastaların bulunduğu ikinci kat koğuşuna ulaşıldı. Yaşlı bir adam duvara yaslanmış, avaz avaz uyumsuz şarkılar haykırıyordu. Yanında, beyaz, kataraktlı gözleri olan bir kadın kendi kendine mırıldanıyordu. Birkaç personel, sakinlerin arasında dolaşıp onları besliyor ve ellerinden geldiğince temiz tutuyordu. Gürültü ve idrar kokusu dayanılmazdı. Tercümanım aracılığıyla birkaç sakinle konuşmaya çalıştım, ancak soruları cevaplayamayacak kadar şaşkınlardı. Yakındaki bir şilte üzerinde yatan sağır ve kör bir kadın, birkaç kelimeyi tekrar tekrar bağırıyordu. Tercümana ne dediğini sordum. Tercüman başını salladı, sözlerin hiçbir anlamı yoktu, ve sonra merdivenlerden aşağı fırladı. Bu onun için çok fazlaydı. Bu, hayatımda yaşadığım cehennem görüntüsüne en yakın şeydi. Bagat, ceset yığınına bakarak, bu insanlar yolculuklarının son aşamasındalar, dedi. Ama ben onlara gerçekten ihtiyaç duydukları türden bir imkan sağlayamıyorum. Alice'in yaşamı boyunca, sanayileşmiş dünyanın yaşlıları böyle bir kader tehdidinden kurtuldu. Refah, yoksulların bile düzenli yemekler, profesyonel sağlık hizmetleri, fizik tedavi ve bingo bulunan huzur evleri beklemelerini sağladı. Milyonlarca insanın güçsüzlüğünü ve yaşlılığını hafifletti ve uygun bakım ve güvenliği, yoksul evlerinde kalanların hayal bile edemeyeceği bir ölçüde norm haline getirdi. Yine de çoğu insan, modern yaşlı bakım evlerini, hayatlarının son evresini geçirmek için korkutucu, ıssız, hatta iğrenç yerler olarak görüyor. Daha fazlasına ihtiyacımız ve arzumuz var. Longwood House görünüşte her şeye sahipti. Tesis modern, güvenlik ve bakım açısından en yüksek puanlara sahipti. Alice'in kaldığı yer, eski evinin konforunu daha güvenli ve yönetilebilir bir ortamda yaşamasını sağlıyordu. Düzenlemeler çocukları ve geniş ailesi için son derece güven vericiydi. Ama Alice için öyle değildi. Orada olmaya asla alışamadı veya kabullenemedi. Personel veya ailemiz onun için ne yaparsa yapsın, Alice daha da mutsuzlaştı. Ona bunu sordum. Ama onu mutsuz eden şeyin ne olduğunu tam olarak anlayamadı. En sık dile getirdiği şikayet, Tanıştığım huzur evi sakinlerinden de sık sık duyduğum bir şeydi, burası ev gibi değil. Alice için Longwood House, evin sadece bir taklidiydi. Ve gerçekten ev gibi hissettiren bir yere sahip olmak, bir insan için balık için su kadar önemli olabilir. Birkaç yıl önce, Mart 1980'de Washington, Olympia yakınlarındaki Saint Helens Dağı'nın eteğindeki evinden ayrılmayı reddeden 83 yaşındaki Harry Truman'ın davasını okumuştum. 1. Dünya Savaşı'nda pilotluk yapmış ve yasaklama döneminde kaçak içki satmış olan Truman, Spirit Gölü'ndeki kulübesinin sahibiydi ve yarım yüzyıldan fazla bir süredir orada yaşıyordu. 5 yıl önce eşini kaybetmişti. Şimdi ise dağın altındaki 54 dönümlük arazisinde sadece kendisi ve 16 kedisi kalmıştı. 3 yıl önce, kar küreme sırasında kulübenin çatısından düşmüş ve bacağını kırmıştı. Doktor ona bu yaşta orada çalışmasının tam bir aptallık olduğunu söylemişti. Kahretsin diye karşılık verdi Truman. 80 yaşındayım ve 80 yaşında kararımı verme ve ne yapmak istiyorsam onu yapma hakkına sahibim. Yanardağ patlaması tehdidi ortaya çıkınca yetkililer civarda yaşayan herkese bölgeyi boşaltmalarını söyledi. Ama Truman hiçbir yere gitmiyordu. İki aydan fazla bir süre Yanardağ duman çıkarmaya devam etti. Yetkililer tahliye bölgesini dağın etrafında 10 mil kadar genişletti. Truman inatla orada kaldı. Belirsiz ve bazen çelişkili raporlar veren bilim insanlarına inanmıyordu. Spirit gölündeki başka bir kulübe gibi, kendi kulübesinin de yağmalanıp tahrip edilmesinden endişeleniyordu. Ve her şeye rağmen, bu ev onun hayatıydı. Eğer burası batacaksa, ben de onunla birlikte batmak istiyorum, dedi. Çünkü burayı kaybetsem, zaten bir hafta içinde ölürdüm. Başında yeşil bir John Deere şapkası ve elinde uzun bir bardak bourbon ve kola ile dolanıp duran, dobra ve huysuz tavrıyla gazetecilerin dikkatini çekti. Yerel polis, kendi iyiliği için onu tutuklamayı düşündü, ancak yaşı ve katlanmak zorunda kalacakları kötü kamuoyu nedeniyle vazgeçti. Onu her fırsatta dışarı çıkarmayı teklif ettiler. O ise ısrarla reddetti. Bir arkadaşına, yarın ölsem bile, çok iyi bir hayat yaşadım. Yapabileceğim her şeyi yaptım ve yapmak istediğim her şeyi yaptım, dedi. Patlama, 18 Mayıs 1980'de sabah 8.40'ta, atom bombası gücünde gerçekleşti. Gölün tamamı devasa lav akıntısının altında kaldı ve Truman'ı, kedilerini ve evini de beraberinde gömdü. Olayın ardından, Truman bir ikon haline geldi evinde kalan, şansını deneyen ve bu olasılığın neredeyse tamamen ortadan kalktığı bir dönemde hayatını kendi şartlarına göre yaşayan yaşlı adam. Yakındaki Castle Rock halkı, kasabanın girişine hala ayakta duran bir anıt yaptırdı ve Art Carney'nin başrol oynadığı bir televizyon filmi de çekildi. Alice bir volkanla karşı karşıya değildi, ama sanki öyleymiş gibiydi. Green Castle Caddesi'ndeki evinden vazgeçmek, 10 yıllarca kendi kurduğu hayattan vazgeçmek anlamına geliyordu. Longwood House'u evden çok daha güvenli ve yönetilebilir kılan şeyler, tam da onun için dayanılmaz olan şeylerdi. Dairesi bağımsız yaşam olarak adlandırılabilirdi, ancak daha önce hiç karşılaşmadığı kadar fazla yapı ve gözetim içeriyordu. Yardımcılar diyetini takip ediyor, hemşireler sağlığını izliyor, Giderek artan dengesizliğini gözlemliyor ve yürüteç kullanmasını sağlıyorlardı. Bu, Alice'in çocukları için güven vericiydi, ancak o bakıcıya veya kontrole maruz kalmaktan hoşlanmıyordu. Ve hayatının düzenlenmesi zamanla daha da arttı. Personel, ilaç dozlarını kaçırdığından endişelendiğinde, ilaçlarını hemşirelere teslim etmediği ve günde iki kez doğrudan gözetim altında ilaçlarını almak için istasyonlarına gelmediği takdirde, bağımsız yaşamdan bakım evinin kanadına taşınmak zorunda kalacağını bildirdiler. Jim ve Nan, Alice'in kurallara uymasına yardımcı olmak, ona arkadaşlık etmek ve tayin edilmesi gereken günü ertelemek için Mary adında yarı zamanlı bir yardımcı tuttular. Alice, Mary'i seviyordu. Ancak Mary'nin saatlerce, çoğu zaman yapacak pek bir şeyi olmadan dairede dolaşması, durumu daha da iç karartıcı hale getiriyordu. Alice için, sanki asla terk edemeyeceği yabancı bir ülkeye girmiş gibi hissetmiş olmalıydı. Sınır muhafızları oldukça cana yakın ve neşeliydi. Ona iyi bakılacağı güzel bir yer vaat etmişlerdi. Ama aslında kimsenin ona bakmasını istemiyordu, sadece kendi hayatını yaşamak istiyordu. Ve o neşeli sınır muhafızları anahtarlarını ve pasaportunu almıştı. Evi ile birlikte kontrolü de gitmişti. İnsanlar Harry Truman'ı bir kahraman olarak görüyordu. Spirit Lake'li Harry Truman için asla bir Longwood evi olmayacaktı ve Arlington, Virginialı Alice Hobson da kendisi için böyle bir evin olmasını istemiyordu. Yaşlıların önündeki tek seçeneklerin ya yanan ordağla birlikte yok olmak ya da hayatlarının kontrolünü tamamen bırakmak olduğu bir dünyaya nasıl geldik? Olanları anlamak için, yoksullar evinin yerini bugün sahip olduğumuz türden yerlerin nasıl aldığının öyküsünü izlemeniz gerekiyor ve bunun tıbbi bir öykü olduğu ortaya çıkıyor. Yaşlı bakım evlerimiz, yaşlı ve güçsüz insanlara o kasvetli yerlerdekinden daha iyi bir yaşam sunma arzusundan doğmadı. Etrafımıza bakıp kendimize, biliyorsunuz, İnsanların hayatlarının öyle bir evresi var ki, kendi başlarına başa çıkamıyorlar ve bunu yönetilebilir hale getirmenin bir yolunu bulmalıyız demedik. Hayır, bunun yerine, bu tıbbi bir sorun gibi görünüyor. Bu insanları hastaneye yatıralım, belki doktorlar bir çözüm bulabilirler dedik. Modern bakım evleri de buradan, aşağı yukarı tesadüfen gelişti. 20. yüzyılın ortalarında tıp, hızlı ve tarihi bir dönüşüm geçiriyordu. O zamana kadar, ciddi şekilde hastalandığınızda doktorlar genellikle kendi yatağınızda size bakarlardı. Hastanelerin işlevi esas olarak koruyucu nitelikteydi. Büyük hekim yazar Louis Thomas, 1937'de Boston Şehir Hastanesi'ndeki stajını anlatırken şöyle gözlemlemişti, ''Eğer hastane yatağında olmak bir fark yaratıyorsa, bu çoğunlukla sıcaklık, barınak ve yiyecek, özenli, dostane bakım ve hemşirelerin bunları sağlama konusundaki eşsiz becerisinden kaynaklanıyordu. Hayatta kalıp kalmamanız hastalığın doğal seyrine bağlıydı. Tıp neredeyse hiç fark yaratmıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren durum kökten değişti. Sülfa, penisilin ve ardından sayısız başka antibiyotik enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaya başlandı. Kan basıncını kontrol altına alan ve hormonal dengesizlikleri tedavi eden ilaçlar keşfedildi. Kalp ameliyatından yapay solunum cihazlarına, böbrek nakline kadar her alanda çığır açan gelişmeler yaygınlaştı. Doktorlar kahraman oldu ve hastane, hastalık ve umutsuzluğun sembolü olmaktan çıkıp umut ve şifa yeri haline geldi. Topluluklar yeterince hızlı hastane inşa edemiyordu. Amerika'da 1946'da Kongre Hastane inşaatı için büyük miktarda devlet fonu sağlayan Hilbert'ın yasasını kabul etti. 20 yıl sonra, program ülke genelinde 9 binden fazla yeni tıbbi tesisin finansmanını sağladı. İlk kez, çoğu insanın yakınında bir hastane vardı ve bu durum sanayileşmiş dünyanın tamamında geçerli oldu. Bu dönüşümün büyüklüğünü abartmak imkansızdır. Türümüzün varoluşunun büyük bir bölümünde, insanlar bedenlerinin acılarıyla temelde kendi başlarına kalmışlardı. Doğaya, şansa, aileye ve dine bağlıydılar. Tıp, denenebilecek başka bir araçtı, bir şifa ritüeli veya ailevi bir çareden farklı değildi ve daha etkili de değildi. Ancak tıp daha güçlü hale geldikçe, modern hastane farklı bir fikir getirdi. Burası, beni iyileştirin diyebileceğiniz bir yerdi. Hastaneye yatıp hayatınızın her parçasını doktorlara ve hemşirelere teslim ediyordunuz, ne giydiğiniz, ne yediğiniz, vücudunuzun farklı bölgelerine ne zaman ne girdiği. Her zaman hoş değildi, ancak hızla genişleyen bir dizi sorun için eşi benzeri görülmemiş sonuçlar üretti. Hastaneler enfeksiyonları ortadan kaldırmayı, kanserli tümörleri çıkarmayı ve kırık kemikleri yeniden yapılandırmayı öğrendi. Fıtıkları, kalp kapakçıklarını ve kanayan mide ülserlerini onarabiliyorlardı. Yaşlılar da dahil olmak üzere insanların bedensel sorunlarıyla gidecekleri normal yer haline geldiler. Bu arada, politika planlamacıları bir emeklilik sistemi kurmanın yoksullar evlerini ortadan kaldıracağını varsaymışlardı, ancak sorun ortadan kalkmadı. Amerika'da, 1935 Sosyal Güvenlik Yasası'nın kabul edilmesinin ardından geçen yıllarda, Yoksullar evlerindeki yaşlıların sayısı azalmayı reddetti. Eyaletler bunları kapatmak için harekete geçti, ancak bunu başaramadıklarını gördüler. Yaşlıların yoksullar evlerine düşmesinin nedeni, sadece ev kirasını ödeyecek paralarının olmaması değildi. Orada olmalarının nedeni, artık kendilerine bakamayacak kadar güçsüz, hasta, güçsüz, bunak veya bitkin düşmüş olmaları ve yardım için başvurabilecekleri başka bir yerin olmamasıydı. Emeklilik maaşları, yaşlıların emeklilik yıllarında mümkün olduğunca bağımsız olarak geçinmelerini sağlamanın bir yolunu sunuyordu. Ancak emeklilik maaşları, ölümlü yaşamın o son, güçsüz aşaması için bir plan sunmamıştı. Hastaneler çoğaldıkça, hastaları yerleştirmek için nispeten daha cazip yerler haline geldiler. Bu da nihayetinde yoksullar evlerinin boşalmasına yol açtı. 1950'ler boyunca yoksullar evleri birer birer kapandı, yaşlı yoksullar olarak sınıflandırılanların sorumluluğu sosyal yardım departmanlarına devredildi ve hasta ve engelliler hastanelere yerleştirildi. Ancak hastaneler kronik hastalıkların ve ilerleyen yaşın getirdiği zayıflıkları çözemedi ve gidecek yeri olmayan insanlarla dolmaya başladılar. Hastaneler hükümetten yardım istedi ve 1954'te yasa koyucular, Uzun süreli iyileşmeye ihtiyaç duyan hastalar için ayrı bakım üniteleri inşa etmelerini sağlayacak fon sağladı. Bu, modern huzur evlerinin başlangıcıydı. Bunlar asla yaşlılıkta bağımlılıkla karşı karşıya kalan insanlara yardım etmek için kurulmadı. Hastane yataklarını boşaltmak için kuruldular bu yüzden onlara huzur evi denildi. Bu, modern toplumun yaşlılıkla başa çıkma biçiminde süre gelen bir kalıptır. Geliştirdiğimiz sistemler neredeyse her zaman başka bir sorunu çözmek için tasarlanmıştır. Bir bilim insanının dediği gibi, huzurevlerinin tarihini yaşlıların bakış açısından anlatmak, Amerikan batısının açılışını katırların bakış açısından anlatmaya benzer, kesinlikle oradaydılar ve çağ açıcı olaylar katırlar için kesinlikle kritikti, ancak o zamanlar neredeyse hiç kimse onlara fazla dikkat etmiyordu. Amerikan huzurevi sektöründeki büyümenin bir sonraki önemli itici gücü de benzer şekilde kasıtlı olmayan bir durumdu. Yaşlılar ve engelliler için Amerika'nın sağlık sigorta sistemi olan Medicare, 1965'te yürürlüğe girdiğinde, yalnızca temel sağlık ve güvenlik standartlarını karşılayan tesislerdeki bakım için ödeme yapacağını belirtti. Özellikle güneydeki hastanelerin önemli bir kısmı bu standartları karşılayamıyordu. Politika yapıcılar, Medicare kartı olan yaşlı hastaların yerel hastanelerinden geri çevrilmesinden kaynaklanan büyük bir tepkiden korkuyorlardı. Bu nedenle Sağlık Sigorta Bürosu, önemli ölçüde uyum kavramını icat etti, eğer hastane standartları karşılamaya yaklaşırsa ve iyileştirmeyi hedefliyorsa onaylanacaktı. Bu kategori, yasal bir dayanağı olmayan tamamen uydurma bir kavramdı, ancak büyük bir zarar vermeden bir sorunu çözdü, neredeyse tüm hastaneler iyileşme gösterdi. Ancak büronun kararı, hemşire bulundurma veya yangın koruma önlemleri gibi asgari federal standartları bile karşılamayan huzur evlerine bir kapı açtı. Büyük ölçüde uyumlu olduklarını iddia eden binlerce proje onaylandı ve huzur evi sayısı hızla arttı, 1970 yılına gelindiğinde yaklaşık 13.000 huzur evi inşa edilmişti. Aynı şekilde ihmal ve kötü muamele raporları da çoğaldı. O yıl, memleketimden bir sonraki ilçe olan Marida, Ohio'da bir huzurevi yangınında 32 sakin mahsur kaldı ve öldü. Baltimore'da ise bir huzurevinde çıkan Salmonella salgını 36 can aldı. Zamanla düzenlemeler sıkılaştırıldı. Sağlık ve güvenlik sorunları nihayet çözüldü. Bakım evleri artık yangın tehlikesi oluşturmuyor. Ancak temel sorun devam ediyor. Çoğumuzun hayatımızın bir yılını veya daha fazlasını geçireceği bu yer, aslında hiçbir zaman bizim için tasarlanmamıştı. 1993 yılının sonlarında bir sabah, Alice dairesinde yalnızken düştü. Telefonla kendisine ulaşamayan nan, Jimmy durumu araştırması için gönderene kadar saatler sonra bulunamadı. Jim, Alice'i oturma odasındaki kanepenin yanında, neredeyse bilinçsiz halde yatarken buldu. Hastanede, sağlık ekibi ona damardan sıvı verdi ve bir dizi test ve röntgen çekti. Kırık kemik veya kafa travması bulamadılar. Her şey yolunda görünüyordu. Ancak genel zayıflıktan başka düşmesinin bir açıklaması da bulamadılar. Longwood House'a döndüğünde, uzman bakım katına geçmesi için teşvik edildi. Şiddetle karşı çıktı. Gitmek istemiyordu. Personel pes etti. Onu daha sık kontrol ettiler. Mary, ona bakmak için harcadığı saatleri artırdı. Ancak çok geçmeden Jim, Alice'in tekrar düştüğü haberini aldı. Kötü bir düşüş olduğunu söylediler. Ambulansla hastaneye götürülmüştü. Jim oraya vardığında, Alice çoktan ameliyathaneye alınmıştı. Röntgenler kalçasının kırıldığını gösterdi. Uyluk kemiğinin üst kısmı cam bir sap gibi kırılmıştı. Ortopedi cerrahları kırığı birkaç uzun metal çiviyle onardılar. Bu sefer Longwood House'a tekerlekli sandalye ile geri döndü ve tuvaleti kullanmak, banyo yapmak, giyinmek gibi günlük aktivitelerinin neredeyse tamamında yardıma ihtiyaç duydu. Alice'in, bakım evine taşınmaktan başka seçeneği kalmadı. Ona, fizik tedavi ile tekrar yürümeyi öğrenip dairesine dönebileceği söylendi. Ama asla geri dönemedi. O andan itibaren tekerlekli sandalyeye ve huzur evi hayatının katı kurallarına mahkum kaldı. Tüm mahremiyet ve kontrol ortadan kalkmıştı. Çoğu zaman hastane kıyafetleri giyiyordu. Ona ne zaman uyanması gerektiğini, ne zaman yıkanması ve giyinmesi gerektiğini, ne zaman yemesi gerektiğini söylüyorlardı. Kiminle kalması gerektiğini söylerlerse onunla yaşıyordu. Ardı ardına oda arkadaşları oldu. Hiçbiri onun fikri alınmadan seçilmişti ve hepsi de bilişsel engelliydi. Bazıları sessizdi. Biri onu geceleri uyutmuyordu yaşlı olduğu için hapsedilmiş gibi hissediyordu. Sosyolog Erving Goffman, yarım yüzyıl önce Akıl Hastaneleri adlı kitabında hapishaneler ve bakım evleri arasındaki benzerliğe dikkat çekmişti. Bunlar, askeri eğitim kampları, yetimhaneler ve akıl hastaneleriyle birlikte, geniş toplumdan büyük ölçüde kopuk yerler olan total kurumlardı. Goffman, modern toplumdaki temel sosyal düzenleme, bireyin farklı yerlerde, farklı katılımcılarla, farklı otoriteler altında ve genel bir rasyonel plan olmaksızın uyuma, oynama ve çalışma iliminde olmasıdır diye yazmıştı. Buna karşılık, total kurumlar, Goffman'ın sıraladığı belirli şekillerde yaşam alanlarımızı ayıran engelleri ortadan kaldırır. Birincisi, yaşamın tüm yönleri aynı yerde ve aynı merkezi otorite altında yürütülür. İkincisi, üyenin günlük faaliyetinin her aşaması, hepsi aynı şekilde muamele gören ve aynı şeyi birlikte yapmaları gereken büyük bir grup insanın hemen yanında gerçekleştirilir. Üçüncüsü, günün faaliyetlerinin tüm aşamaları sıkı bir şekilde planlanmıştır, bir faaliyet önceden belirlenmiş bir zamanda bir sonrakine yol açar ve tüm faaliyet dizisi, açık ve resmi kurallar sistemi ve bir yetkililer kurulu tarafından yukarıdan dayatılır. Son olarak, çeşitli zorunlu faaliyetler, kurumun resmi amaçlarını yerine getirmek üzere tasarlandığı iddia edilen tek bir plana dahil edilir. Bir huzur evinde, kurumun resmi amacı bakım sağlamaktır, ancak gelişen bakım fikri, Alice'in yaşam olarak adlandıracağı şeye anlamlı bir benzerlik göstermiyordu. Bu şekilde hisseden tek kişi o değildi. Bir keresinde, kendi isteğiyle Boston'daki bir huzur evine yerleşmiş 89 yaşında bir kadınla tanıştım. Genellikle değişiklik için baskı yapan çocuklar olur, ancak bu durumda bunu yapan kendisiydi. Kalp yetmezliği, sakatlayıcı artriti vardı ve bir dizi düşme olayından sonra Florida, Delray Beach'teki apartman dairesini terk etmekten başka çaresi kalmadığını hissetti. Bir hafta içinde iki kez düştüm ve kızıma artık evde olmamam gerektiğini söyledim, dedi. Tesisi kendisi seçmişti. Mükemmel değerlendirmeleri ve iyi personeli vardı, ayrıca kızı da yakınlarda yaşıyordu. Onunla tanışmamdan bir ay önce taşınmıştı. Bana güvenli bir yerde olmaktan memnun olduğunu söyledi, İyi bir huzur evinin en önemli amacı güvenliktir. Ama son derece mutsuzdu. Sorun şu ki, o hayattan güvenlikten daha fazlasını bekliyordu. Eskiden yapabildiklerimi yapamayacağımı biliyorum, dedi, ama burası ev değil, hastane gibi. Bu neredeyse evrensel bir gerçeklik. Bakım evlerinin öncelikleri arasında yatak yaralarından kaçınmak ve sakinlerin kilolarını korumak gibi konular yer alıyor, bunlar elbette önemli tıbbi hedefler, ancak amaç değil, araçlar. Kadın, kendi döşediği havadar dairesini, tanımadığı bir oda arkadaşıyla birlikte küçük, bej renkli, hastane benzeri bir odaya taşınmıştı. Eşyaları, kendisine verilen tek dolap ve rafa sığdırabileceği kadar azaltılmıştı. Yatağa ne zaman gittiği, ne zaman uyandığı, ne zaman giyindiği ve ne zaman yemek yediği gibi temel konular, kurumsal yaşamın katı programına tabiydi. Kendi mobilyalarına sahip olamıyordu veya akşam yemeğinden önce bir kokteyl içemiyordu, çünkü bu güvenli değildi. Hayatında yapabileceği çok daha fazla şey olduğunu hissediyordu. Yardımcı olmak, bir rol oynamak istiyorum, dedi. Eskiden kendi takılarını yapardı, kütüphanede gönüllü çalışırdı. Şimdi ise başlıca aktiviteleri bingo, DVD filmleri ve diğer pasif grup eğlenceleriydi. Bana en çok özlediği şeylerin arkadaşlıkları, mahremiyeti ve günlerine bir anlam katmak olduğunu söyledi. Huzur evleri, eskiden oldukları gibi ihmal edilmiş, yangın tehlikesi taşıyan depolardan çok yol kat etti. Ancak görünüşe göre, fiziksel bağımsızlığınızı kaybettiğinizde, değerli ve özgür bir yaşamın mümkün olmadığına dair bir inanca kapılmış durumdayız. Yaşlılar da tamamen teslim olmamış durumda. Birçoğu direniyor. Her huzur evinde ve bakım evinde, insanların yaşaması gereken öncelikler ve değerler konusunda savaşlar sürüyor. Alice gibi bazıları ise esas olarak işbirliği yapmayarak, planlanan aktivitelere veya ilaçlara katılmayı reddederek direniyor. Bunlara inatçı diyoruz. Yaşlılar için en sevilen kelimelerden biri bu. Huzur evi dışında, bu sıfatı genellikle bir hayranlıkla kullanıyoruz. Harry Truman gibi kişilerin kendilerini ortaya koyma biçimlerini, bazen huysuzca da olsa, beğeniyoruz. Ama içeride, birinin inatçı olduğunu söylediğimizde, bunu daha az örgü dolu bir şekilde kastediyoruz. Huzurevi personeli, savaşçı olan ve onur ve öz saygı gösteren sakinleri sever ve onaylar, ta ki bu özellikler personelin onlar için önceliklerine müdahale edene kadar. O zaman inatçı olurlar. Personelle konuşursanız, günlük çatışmaları duyarsınız. Bir kadın her 5 dakikada bir tuvalete gitmek için yardım istiyor. Bu yüzden onu belirli bir programa alıyorlar ve rutin kontrollerine uyan zamanlarda, her 2 saatte bir tuvalete götürüyorlar. Ancak kadın programa uymuyor, tuvalete gittikten 10 dakika sonra yatağını ıslatıyor. Bu yüzden şimdi ona bez takıyorlar. Başka bir sakin yürütecini kullanmayı reddediyor ve izinsiz, refakatsiz yürüyüşler yapıyor. Üçüncüsü ise gizlice sigara ve alkol alıyor. Yemek, yüzyıl savaşlarının ta kendisi. Şiddetli Parkinson hastalığı olan bir kadın, püre haline getirilmiş yiyeceklerle beslenme kısıtlamasını sürekli ihlal ediyor ve boğulmasına neden olabilecek yiyecekleri diğer sakinlerden çalıyor. Alzheimer hastası bir adam, odasında atıştırmalıklar biriktirerek ev kurallarını ihlal ediyor. Bir diyabet hastasının gizlice şekerli kurabiye ve puding yediği ve kan şekeri seviyelerini hedef değerlerinden uzaklaştırdığı tespit ediliyor. Sadece bir kurabiye yiyerek isyan edilebileceğini kim bilebilirdi ki? Korkunç yerlerde, kontrol mücadelesi o kadar şiddetlenir ki, sonunda bağlanır, tekerlekli sandalyenize kilitlenir veya psikotrop ilaçlarla kimyasal olarak uyuşturulursunuz. İyi yerlerde ise bir personel şaka yapar, sevgi dolu bir parmak sallar ve kek stoğunuzu elinizden alır. Neredeyse hiçbirinde kimse sizinle oturup, bu koşullar altında yaşamanın sizin için gerçekten ne anlama geldiğini anlamaya çalışmaz, hele ki bu yaşamın mümkün olduğu bir yuva kurmanıza yardımcı olmaz. Bu, insan yaşam döngüsünün son evresiyle yüzleşmeyi, bu evreyi düşünmemeye çalışarak ele alan bir toplumun sonucudur. Sonuç olarak, hastane yataklarını boşaltmaktan, ailelerin yükünü hafifletmeye, yaşlılar arasındaki yoksullukla başa çıkmaya kadar birçok toplumsal hedefi ele alan kurumlar ortaya çıkıyor. Ancak bu kurumlarda yaşayan insanlar için önemli olan hedefi asla ele almıyorlar, güçsüz ve zayıf olduğumuzda, artık kendi başımızın çaresine bakamadığımızda hayatı yaşanmaya değer kılmak. Bir gün Jim, Alice'i ziyaret ettiğinde, Alice onun kulağına bir şeyler fısıldadı. 1994 kışındaydı, kalça kırından ve Bakım Ünitesi'ne yatırılmasından birkaç hafta sonra ve Longwood House'da yaşamaya başlamasından iki yıl sonra. Jim onu tekerlekli sandalyesiyle odasından çıkarıp kompleksin etrafında bir gezintiye çıkardı. Lobide rahat bir yer bulup bir süre oturdular. İkisi de sessiz insanlardı ve orada sessizce oturup insanların gelip geçişini izlemekten memnundular. İşte o sırada Alice tekerlekli sandalyesinde ona doğru eğildi. Sadece iki kelime fısıldadı. Hazırım, dedi. Ona baktı. O da ona baktı. Ve adam anladı. Ölmek üzereydi. Tamam anne, dedicim. Bu durum onu üzdü, ne yapacağını bilemiyordu. Ancak çok geçmeden ikisi birlikte huzur evinde hayata döndürme girişiminde bulunmayın emri verilmesini sağladılar. Kalbi veya solunumu durursa, onu ölümden kurtarmaya çalışmayacaklardı. Göğüs kompresyonu yapmayacaklar, elektroşok uygulamayacaklar veya boğazına solunum tüpü takmayacaklardı. Onu bırakacaklardı. Aylar geçti. Bekledi ve sabretti. 1 Nisan gecesi karın ağrıları başladı. Hemşireye kısaca bahsetti, sonra daha fazla bir şey söylememeye karar verdi. Daha sonra kan kustu. Kimseyi uyarmadı. Çağrı düğmesine basmadı veya oda arkadaşına bir şey söylemedi. Yatakta sessizce kaldı. Ertesi sabah, görevliler katındaki sakinleri uyandırmaya geldiklerinde, onun gitmiş olduğunu gördüler. 4. Yardım. İnsanların isyan edeceğini düşünürdünüz. ''Huzur evlerini yerle bir edeceğimizi düşünürdünüz. Ama yapmadık, çünkü o kadar zayıf ve güçsüzüz ki, yardım almadan idare etmek artık mümkün değilken, daha iyi bir şeyin mümkün olduğuna inanmakta zorlanıyoruz. Bunu hayal etme yeteneğimiz yoktu. Genel olarak, aile birincil alternatif olmaya devam etti. Bakım evinden kaçınma şansınız, sahip olduğunuz çocuk sayısıyla doğrudan ilişkilidir ve yapılan az sayıdaki araştırmaya göre, en az bir kız çocuğuna sahip olmak, alacağınız yardım miktarı açısından çok önemli görünüyor. Ancak yaşam süremizin uzaması, ailelerin çift geliri olan bağımlılığının artmasıyla aynı zamana denk geldi ve bu durum, ilgili herkes için acı verici ve mutsuz sonuçlar doğurdu. Lou Sanders, kızı Shelley ile birlikte gelecekle ilgili zor bir kararla karşı karşıya kaldığında 88 yaşındaydı. O zamana kadar hayatını iyi idare etmişti. Hayattan, birkaç mütevazı zevk ve aile ve arkadaşlarının arkadaşlığından başka bir şey talep etmemişti. Ukrayna'dan gelen Rusça konuşan Yahudi göçmenlerin oğlu olarak, Boston'da işçi sınıfı bir mahalle olan Dorchester'da büyümüştü. İkinci, Dünya Savaşı'nda Güney Pasifik'te hava kuvvetlerinde görev yapmış, döndükten sonra evlenip Boston'ın dışında bir sanayi kasabası olan Lawrence'a yerleşmişti. Eşi Ruth ile bir oğlu ve bir kızı olmuştu ve kayınbiraderiyle birlikte beyaz eşya işine girmişti. Lou, ailesine güzel bir mahallede üç odalı bir ev satın almayı ve çocuklarının üniversite eğitimini sağlamayı başarmıştı. Kendisi ve Ruth, hayatın zorluklarıyla da karşılaştılar. Örneğin, oğulları uyuşturucu, alkol ve para konusunda ciddi sorunlar yaşadı ve bipolar bozukluğu olduğu ortaya çıktı. 40'lı yaşlarında intihar etti. Yıllarca iyi iş yapan ev aletleri sektörü, zincir mağazaların ortaya çıkmasıyla çöktü. Lu, 50 yaşında her şeye yeniden başlamak zorunda kaldı. Bununla birlikte, yaşına, deneyimsizliğine ve üniversite eğitiminin olmamasına rağmen, Raytheon'da elektronik teknisyeni olarak yeni bir şans elde etti ve kariyerinin geri kalanını orada geçirdi. Raytheon emekli maaşına %3 ek ödeme almak için 2 yıl daha çalıştıktan sonra 67 yaşında emekli oldu. Bu arada Ruth'un sağlık sorunları başladı. Ömür boyu sigara içen Ruth'a akciğer kanseri teşhisi kondu, hastalığı atlattı ve sigara içmeye devam etti, ki Lou bunu anlayamıyordu. Lou emekli olduktan 3 yıl sonra, Ruth bir felç geçirdi ve bu felçten asla tam olarak iyileşemedi. Ulaşım, alışveriş, ev işleri, her şey için ona giderek daha fazla bağımlı hale geldi. Sonra kolunun altında bir kitle oluştu ve biyopsi metastatik kanseri ortaya çıkardı. Ekim 1994'te, 73 yaşında hayatını kaybetti. Lou ise 76 yaşında dul kaldı. Shelley onun için endişeleniyordu. Ruth olmadan nasıl idare edeceğini bilmiyordu. Ancak rutun kötüleşme sürecinde ona bakmak, kendi başının çaresine bakmayı öğrenmesine neden olmuştu ve yas tutmasına rağmen, yavaş yavaş yalnız olmaktan rahatsız olmadığını fark etmişti. Sonraki 10 yıl boyunca mutlu ve tatmin edici bir hayat sürdü. Basit bir rutini vardı. Sabah erken kalkar, kahvaltısını hazırlar ve gazete okurdu. Yürüyüşe çıkar, süpermarketten günlük alışverişini yapar ve eve gelip öğle yemeğini hazırlardı. Öğleden sonra ise, kasaba kütüphanesine giderdi. Güzel, aydınlık ve sessiz bir yerdi ve orada birkaç saat en sevdiği dergi ve gazeteleri okur veya bir gerilim romanına dalardı. Eve döndüğünde, ödünç aldığı bir kitabı okur, film izler veya müzik dinlerdi. Haftada birkaç gece, binadaki komşularından biriyle İskambil oynardı. Babam gerçekten ilginç arkadaşlıklar kurdu, dedi Şeli. Herkesle arkadaş olabilirdi. Lou'nun yeni arkadaşlarından biri, Lou'nun sık sık uğradığı kasabadaki bir video dükkanında çalışan İranlı bir tezgahtardı. Bob adındaki tezgahtar 20'li yaşlarındaydı. Lou, Bob'un tezgahın yanına koyduğu bir tabureye oturur ve ikisi genç İranlı ve yaşlı Yahudi saatlerce birlikte vakit geçirebilirlerdi. O kadar iyi arkadaş oldular ki, bir keresinde birlikte Las Vegas'a bile gittiler. Ruh kumarhanelere gitmeyi çok severdi ve çeşitli arkadaşlarıyla birlikte geziler yapardı. Sonra 2003 yılında 85 yaşındayken kalp krizi geçirdi. Şanslıydı. Ambulans onu hızla hastaneye götürdü ve doktorlar tıkalı koroner arterini zamanında açmayı başardılar. Kalp rehabilitasyon merkezinde birkaç hafta geçirdikten sonra sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Ancak 3 yıl sonra, durdurulamaz sorunların habercisi olan ilk düşüşünü yaşadı. Shelley, titreme geliştirdiğini fark etti ve bir nörolog ona Parkinson hastalığı teşhisi koydu. İlaçlar semptomları kontrol altına aldı, ancak hafızasıyla ilgili sorunlar da yaşamaya başladı. Shelley, uzun bir hikaye anlatırken bazen ne söylediğinin akışını kaybettiğini gözlemledi. Bazen de az önce konuştukları bir şey hakkında kafası karışmış gibi görünüyordu. Çoğu zaman iyi, hatta 88 yaşında bir adam için olağanüstü görünüyordu. Hala araba kullanıyordu. Hala herkesi İskambil oyununda yeniyordu. Hala evine bakıyor ve mali işlerini kendi başına yönetiyordu. Ama sonra bir kez daha kötü bir düşüş yaşadı ve bu onu korkuttu. Birden bire biriken tüm değişikliklerin ağırlığını hissetti. Şele'ye bir gün düşüp kafasını çarparak ölebileceğinden korktuğunu söyledi. Onu korkutan şeyin ölmek değil, yalnız ölme ihtimali olduğunu belirtti. Ona huzur evlerine bakma fikri hakkında ne düşündüğünü sordu. O ise bunu kesinlikle istemiyordu. O tür yerlerde arkadaşlarını görmüştü. Orası yaşlı insanlarla dolu, dedi. Bu, yaşamak istediği yaşam tarzı değildi. Şeleyden kendisini asla böyle bir yere göndermeyeceğine dair söz aldı. Yine de artık kendi başına idare edemezdi. Geriye kalan tek seçeneği onun ve ailesinin yanına taşınmaktı. Bu yüzden Shelley onun için bunu ayarladı. Ona ve kocası Tom'a bu konuda ne hissettiklerini sordum. İkisi de iyi dedi. Shelley, artık onun bağımsız yaşamasına razı değildim dedi ve Tom da ona katıldı. Lou kalp krizi geçirmişti. 90 yaşına yaklaşıyordu. Bu, onun için yapabilecekleri en az şeydi. Ve itiraf ettiler ki zaten onunla ne kadar daha birlikte olabileceklerdi ki. Tom ve Shelly, Boston'ın banliyölerinden North Reading'de mütevazı bir kolonyal tarzı evde rahat bir yaşam sürüyordu. Ancak hiçbir zaman tamamen rahat değillerdi. Shelly kişisel asistan olarak çalışıyordu. Tom ise işten çıkarıldıktan sonra bir buçuk yıl işsiz kalmıştı. Şimdi bir seyahat şirketinde eskiden kazandığından daha az bir ücretle çalışıyor. Evde iki ergen çocuk varken, Lou için belirgin bir yer yoktu. Ancak Shelley ve Tom, oturma odalarını bir yatak odasına dönüştürerek, bir yatak, bir koltuk, Lou'nun zırhı ve düz ekran bir televizyon yerleştirdiler. Mobilyalarının geri kalanı satıldı veya depoya kaldırıldı. Birlikte yaşamak uyum gerektiriyordu. Herkes kısa sürede nesillerin neden ayrı yaşamayı tercih ettiğini keşfetti. Ebeveyn ve çocuk rollerini değiştirdi ve Lou Evin'in efendisi olmamaktan hoşlanmadı. Ayrıca kendini beklediğinden daha yalnız buldu. Banyodaki çıkmaz sokakta, günün uzun sürelerinde yanında kimse yoktu ve yakınlarda yürüyerek gidebileceği hiçbir yer yoktu, ne kütüphane, ne video dükkanı, ne de süpermarket. Shelley onu yaşlılar için düzenlenen bir gündüz programına dahil etmeye çalıştı. Onu orada düzenlenen bir kahvaltıya götürdü. Hiç hoşuna gitmedi. Bastından 2 saat uzaklıktaki Foxwoods adlı bir kumarhaneye ara sıra geziler düzenlediklerini öğrendi. En sevdiği yer değildi ama gitmeyi kabul etti. Sheri çok sevindi. Arkadaş edinmesini umuyordu. "Çocuğumu otobüse bindiriyormuş gibi hissettim," dedi bana, muhtemelen en çok da bundan hoşlanmamıştı. Şöyle dediğimi hatırlıyorum: "Herkese merhaba. Bulu, ilk defa geliyor. Umarım hepiniz onunla arkadaş olursunuz." Geri döndüğünde, ona arkadaş edinip edinmediğini sordu. Hayır, dedi. Sadece tek başına kumar oynadı. Ancak zamanla uyum sağlamanın yollarını buldu. Shelley ve Tom'un Beijing adında bir Çin Şar Pei cinsi köpeği vardı ve Hu ile köpek sadık dost oldular. Köpek geceleri onunla yatağında uyuyor, kitap okurken veya televizyon izlerken yanında oturuyordu. Onu yürüyüşlere çıkarıyordu. Eğer köpek onun koltuğunda oturuyorsa, onu rahatsız etmemek için mutfaktan başka bir sandalye getiriyordu. O da insan arkadaşlar edindi. Her gün postacıyı selamlamaya başladı ve arkadaş oldular. Postacı İskambil oyunu oynuyordu ve Lou her pazartesi öğle yemeği molasında oynamaya gelmeye başladı. Shelly Lou ile vakit geçirmesi için Dave adında genç bir adamı da işe aldı. Bu, her zaman başarısızlığa mahkum olan türden önceden planlanmış bir buluşmaydı, ama şaşırtıcı bir şekilde iyi anlaştılar. Lou, Dave ile de İskambil oynadı ve Dave haftada birkaç öğleden sonra takılmak için geliyordu. Lou yerleşti ve hayatının geri kalanını böyle geçireceğini hayal etti. Ancak o uyum sağlamayı başarırken, şeyli durumun giderek daha da imkansız hale geldiğini fark etti. Çalışıyor, eve bakıyor ve lisede kendi mücadelelerini veren çocukları için endişeleniyordu. Bir de sevgili ama korkutucu derecede kırılgan ve bağımlı babasına bakmak zorundaydı. Bu çok büyük bir yüktü. Örneğin, düşmeler hiç durmadı. Odasında, banyoda veya mutfak masasından kalkarken aniden bir ağaç gibi yere düşüyordu. Bir yıl içinde dört kez ambulansla acil servise götürüldü. Doktorlar, bunun suçlu olabileceğini düşünerek Parkinson ilaçlarını kestiler. Ancak bu sadece titremelerini daha da kötüleştirdi ve onu ayakta durmakta daha da dengesiz hale getirdi. Sonunda, yaşlılıkta görülen ve vücudun oturma pozisyonundan kalkma gibi pozisyon değişiklikleri sırasında beyin fonksiyonu için yeterli kan basıncını koruma yeteneğini kaybettiği bir durum olan postural hipotansiyon teşhisi kondu. Doktorların yapabileceği tek şey şeleye ona karşı daha dikkatli olmasını söylemekti. Geceleyin, Lu'nun kabuslar gördüğünü fark etti. Savaş rüyaları görüyordu, hiç yakın dövüşe girmemişti, ama rüyalarında bir düşman ona kılıçla saldırıyor, bıçaklıyor veya kolunu kesiyordu. Rüyaları canlı ve korkunçtu. Çırpınıyor, bağırıyor ve yanındaki duvara vuruyordu. Aile, evin diğer ucundan onu duyabiliyordu, hayır, ne demek istiyorsun? ''Seni şerefsiz. Ondan daha önce hiç böyle bir şey duymamıştık.'' dedi Shelly. Aileyi birçok gece uyutmadı. Shelly'nin üzerindeki yük giderek arttı. 90 yaşında olan Lou, artık kendi başına yıkanmak için gereken denge ve el becerisine sahip değildi. Bir yaşlı hizmetleri programının tavsiyesi üzerine Shelly, banyo tutamakları, oturma yüksekliğinde bir tuvalet ve bir duş koltuğu kurdurdu. Ancak bunlar yeterli olmadı. Bu yüzden yıkama ve diğer işlerde yardımcı olması için bir evde bakım görevlisi ayarladı. Ancak Lou, bir görevlinin yardım edebileceği gündüz saatlerinde duş almak istemiyordu. Gece banyo yapmak istiyordu ve bu da Shelley'nin yardımını gerektiriyordu. Bu yüzden her gün bu da onun işi haline geldi. İdrarını kaçırdığında kıyafetlerini değiştirmek de aynı şekilde zordu. Prostat sorunları vardı ve ürolog ona ilaç vermiş olmasına rağmen, Hala idrar kaçırma ve sızıntı sorunları yaşıyor, tuvalete zamanında yetişemiyordu. Shelley ona tek kullanımlık koruyucu iç çamaşırı giydirmeye çalıştı ama o kabul etmedi. Bunlar bebek bezi, dedi. Yükler büyük ve küçüktü. Ailesinin geri kalanı için yaptığı yemekleri sevmiyordu. Hiç şikayet etmiyordu. Sadece yemek yemiyordu. Bu yüzden ona ayrı yemekler yapmaya başlamak zorunda kaldı. İşitme güçlüğü çekiyordu ve odasındaki televizyonu son ses açıp beynini yakıyordu. Kapısını kapatıyorlardı ama bundan hoşlanmıyordu, köpek girip çıkamıyordu. Shelley onu boğmaya hazırdı. Sonunda TV kulaklıkları denilen kablosuz kulaklıklar buldu. Lou onlardan nefret ediyordu ama Shelley onu kullanmaya zorladı. Hayat kurtarıcıydılar, dedi Shelley. Bunun kendi hayatını mı yoksa onun hayatını mı kurtardığından emin değildim. Günümüzün tıbbi hizmetlerle dolu çağında, güçten düşmüş yaşlı bir kişiye bakmak, teknolojik ve koruyucu bakımın ezici bir birleşimidir. Lu'nun çok sayıda ilacı vardı ve bunların takibi, düzenlenmesi ve yenilenmesi gerekiyordu. Ziyaret etmesi gereken bazen neredeyse haftalık bir uzman doktor ekibi vardı ve sürekli olarak laboratuvar testleri, görüntüleme çalışmaları ve diğer uzmanlara ziyaretler planlanıyordu. Düşmeler için elektronik bir uyarı sistemi vardı ve bu sistemin aylık olarak test edilmesi gerekiyordu. Ve Shelley için neredeyse hiç yardım yoktu. Günümüzdeki bakıcıların yükleri, bir yüzyıl öncesine göre aslında daha da arttı. Shelley, aşçı, hizmetçi, bakıcı olmanın yanı sıra, gelir elde eden kişi olmanın da ötesinde, 24 saat hizmet veren bir görevli, şoför, program yöneticisi, ilaç ve teknoloji sorun çözücüsü haline gelmişti. Sağlık görevlilerinin son dakika iptalleri ve tıbbi randevulardaki değişiklikler iş performansını alt üst ediyordu ve evdeki duygularını da alt üst ediyordu. Ailesiyle bir gecelik bir geziye çıkmak için bile lüya bakacak birini tutmak zorunda kalıyordu ve o zaman bile bir kriz planları alt üst ediyordu. Bir keresinde kocası ve çocuklarıyla Karayipler'de tatile gitti ama sadece üç gün sonra geri dönmek zorunda kaldı. Lu'nun ona ihtiyacı vardı. Akıl sağlığını kaybettiğini hissediyordu. İyi bir kız olmak istiyordu. Babasının güvende olmasını ve mutlu olmasını istiyordu. Ama aynı zamanda idare edilebilir bir hayat da istiyordu. Bir gece kocasına, onun için bir yer bulsak mı? diye sordu. Bu düşünceyi dile getirmekten bile utanıyordu. Babasına verdiği sözü bozacaktı. Tom pek yardımcı olmadı, üstesinden gelirsin, dedi ona. Daha ne kadar zamanımız var ki? Sonradan anlaşılacağı üzere, durum oldukça vahimdi. Üç yıl sonra geriye dönüp baktığında Tom bana, ona karşı duyarsız davranıyordum, dedi. Shelley artık dayanma sınırına gelmişti. Shelley'nin yaşlı bakım kuruluşu işleten bir kuzeni vardı. Kuzeni, Luyu değerlendirmek ve onunla konuşmak için bir hemşirenin gelmesini önerdi. Böylece Shelley kötü adam olmak zorunda kalmayacaktı. Hemşire, Luya artan ihtiyaçları göz önüne alındığında evde alabileceğinden daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Gün boyunca yalnız kalmaması gerektiğini belirtti. Shelley'e yalvarır gözlerle baktı ve Shelley onun ne düşündüğünü biliyordu. İşini bırakıp onun yanında olamaz mıydı? Bu soru göğsüne saplanan bir hançer gibiydi. Shelley gözleri yaşardı ve ona ihtiyacı olan bakımı sağlayamayacağını söyledi, ne duygusal olarak ne de maddi olarak. İstemeyerek de olsa, onunla birlikte kalacak yer aramaya gitmesine izin verdi. Yaşlanma güçsüzlüğe yol açtığında, kimsenin mutlu olması imkansız gibi görünüyordu. Ziyaret etmeye karar verdikleri yer bir huzur evi değil, bir destekli yaşam tesisiydi. Günümüzde destekli yaşam, bağımsız yaşam ile huzur evinde yaşam arasında bir ara durak olarak kabul ediliyor. Ancak bu kavramın öncülerinden biri olan Karen Brown Wilson, 1980'lerde Oregon'da yaşlılar için ilk destekli yaşam evini kurduğunda, huzur evlerine olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracak bir yer yaratmaya çalışıyordu. Bir ara durak değil, bir alternatif inşa etmek istemişti. Wilson, Lou Sanders gibi insanların fiziksel olarak ne kadar kısıtlı olurlarsa olsunlar özgürlük ve özellik içinde yaşayabilecekleri bir yer yaratabileceğine inanıyordu. Yaşlı ve güçsüz olmanın, bir akıl hastanesinde yaşamaya mahkum olmak anlamına gelmediğini düşünüyordu. Kafasında daha iyi bir yaşamın nasıl mümkün kılınabileceğine dair bir vizyon vardı ve bu vizyon Lou ve Shelley'nin de boğuştuğu aynı deneyimlerden isteksiz bağımlılık ve acı verici sorumluluktan şekillenmişti. Batı bir cinyalı bir kömür madencisinin ve bir çamaşırcının, ikisi de 8. sınıftan öteye eğitim görmemiş, kitaplara düşkün kızı Wilson, beklenmedik bir radikaldi. İlkokuldayken babası öldü. Sonra 19 yaşındayken annesi Jessie yıkıcı bir felç geçirdi. Jessie sadece 55 yaşındaydı. Felç, vücudunun bir tarafını kalıcı olarak felç etti. Artık yürüyemiyor veya ayakta duramıyordu. Kolunu kaldıramıyordu. Yüzü sarktı. Konuşması bozuldu. Zekası ve algısı etkilenmemiş olsa da, kendi başına yıkanamıyor, yemek pişiremiyor, tuvaleti kullanamıyor veya kendi çamaşırlarını yıkayamıyordu, bırakın ücretli bir işte çalışmayı. Yardıma ihtiyacı vardı. Ama Wilson sadece bir üniversite öğrencisiydi. Geliri yoktu, bir oda arkadaşıyla paylaştığı küçük bir dairede yaşıyordu ve annesine bakacak bir yolu yoktu. Kardeşleri vardı ama onların da durumu pek iyi değildi. Jessie için bir huzur evinden başka bir yer yoktu. Wilson, üniversitede okuduğu yere yakın bir huzur evi ayarladı. Güvenli ve arkadaş canlısı bir yer gibi görünüyordu. Ama Jessie kızından beni eve götür demeyi hiç bırakmadı. Beni buradan çıkarın, dedi defalarca. Wilson yaşlılara yönelik politikalara ilgi duymaya başladı. Mezun olduktan sonra Washington eyaletinde yaşlı hizmetlerinde çalışmaya başladı. Yıllar geçtikçe Jesse, çocuklarından birinin veya diğerinin yakınında bir dizi huzur evinde kaldı. Bu yerlerin hiçbirini beğenmedi. Bu arada Wilson evlendi ve sosyolog olan kocası onu eğitimine devam etmesi için teşvik etti. Oregon'daki Portland Eyalet Üniversitesi'nde gerontoloji alanında doktora öğrencisi olarak kabul edildi. Annesine yaşlanma bilimi üzerine çalışacağını söylediğinde, Jesse ona Wilson'ın hayatını değiştirdiğini söylediği bir soru sordu, neden benim gibi insanlara yardım etmek için bir şey yapmıyorsun? Wilson daha sonra şöyle yazdı, vizyonu basitti. Küçük bir mutfağı ve banyosu olan küçük bir yer istiyordu. İçinde en sevdiği şeyler olacaktı. Kedisi, Bitmemiş projeleri, wix vaporu bu, kahve makinesi ve sigaraları. Yardım almadan yapamadığı şeylerde ona yardımcı olacak insanlar olacaktı. Hayali yerinde kapısını kilitleyebilecek, ısısını kontrol edebilecek ve kendi mobilyalarına sahip olabilecekti. Kimse onu kalkmaya, en sevdiği sabunları kapatmaya veya kıyafetlerini mahvetmeye zorlayamazdı. Kimse de eski dergi ve gazete koleksiyonunu ve ikinci el eşyalarını güvenlik riski oluşturdukları gerekçesiyle atamazdı. İstediği zaman özel hayatına sahip olabilirdi ve kimse onu giyinmeye, ilaçlarını almaya veya sevmediği aktivitelere gitmeye zorlayamazdı. Tekrar Jesse olacaktı. Yatakta yatan bir hasta yerine bir apartmanda yaşayan bir insan. Wilson, annesi ona bunları söylediğinde ne yapacağını bilemedi. Annesinin istekleri hem mantıklı hem de yaşadığı yerlerin kurallarına göre imkansız görünüyordu. Wilson, annesine bakmak için çok çalışan ve sadece kendilerinden beklenenleri yapan huzurevi personeli için üzüldü ve kendisinin daha fazlasını yapamadığı için suçluluk duydu. Lisansüstü eğitiminde, annesinin rahatsız edici sorusu onu rahatsız etmeye devam etti. Ne kadar çok çalışıp araştırırsa, Huzurevlerinin Cesi'nin hayal ettiği gibi bir şeyi kabul etmeyeceğine o kadar çok ikna oldu. Kurumlar, sakinlerinin kontrolü için her ayrıntısıyla tasarlanmıştı. Bu tasarımın onların sağlığı ve güvenliği için, yani onların yararına olması gerektiği gerçeği, bu yerleri daha da geri kalmış ve değişime karşı daha da dirençli hale getiriyordu. Wilson, yaşlı ve kırılgan insanların bakımlarının onları kontrol etmesine izin vermek yerine, bakımları üzerinde mümkün olduğunca fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacak bir alternatifi kağıda dökmeye karar verdi. Aklındaki kilit kelime evdi. Ev, kendi önceliklerinizin söz sahibi olduğu tek yerdir. Evde, zamanınızı nasıl geçireceğinize, alanınızı nasıl paylaşacağınıza ve eşyalarınızı nasıl yöneteceğinize siz karar verirsiniz. Evden uzakta ise bu mümkün değildir. Bu özgürlük kaybı, Lou Sanders ve Wilson'ın annesi Jessie gibi insanların korktuğu şeydi. Wilson ve kocası yemek masasında oturup, annesinin özlem duyduğu türden, yaşlılar için yeni bir tür evin özelliklerini çizmeye başladılar. Sonra birilerinin bunu inşa edip işe yarayıp yaramayacağını test etmesini sağlamaya çalıştılar. Emeklilik topluluklarına ve inşaat şirketlerine başvurdular. Hiçbiri ilgilenmedi. Fikirler pratik ve absürt görünüyordu. Bu yüzden çift, yeri kendileri inşa etmeye karar verdi. İki akademisyen olan bu kişiler, daha önce böyle bir şeye hiç kalkışmamışlardı. Ancak adım adım öğrenerek ilerlediler. Planları detaylı bir şekilde hazırlamak için bir mimarla çalıştılar. Kredi almak için banka banka dolaştılar. Bu da başarısız olunca, onları destekleyen ancak çoğunluk hissesinden vazgeçmelerini ve başarısızlık durumunda kişisel sorumluluk üstlenmelerini şart koşan özel bir yatırımcı buldular. Anlaşmayı imzaladılar. Ardından Oregon Eyaleti, planlarda engelli kişilerin orada yaşayacağı belirtildiği için yaşlılar için konut olarak ruhsat vermeyi reddetmekle tehdit etti. Wilson, bir muafiyet alana kadar günlerce bir devlet dairesinden diğerine kamp kurdu. İnanılmaz bir şekilde, o ve kocası her engeli aştılar. Ve 1983'te, yaşlılar için yeni yardımlı yaşam merkezi olan Park Place, Portland'da açıldı. Park Place açıldığında, akademik bir pilot projeden çok daha fazlası haline gelmişti. 112 üniteli büyük bir gayrimenkul projesiydi ve neredeyse anında doldu. Konsept, radikal olduğu kadar çekiciydi de. Sakinlerin bazılarının ciddi engelleri olmasına rağmen, hiçbiri hasta olarak adlandırılmadı. Hepsi sadece kiracıydı ve öyle muamele gördüler. Tam banyolu, mutfaklı ve kilitlenebilir ön kapılı, birçoğunun hayal etmesi özellikle zor olan bir ayrıntı, özel daireleri vardı. Evcil hayvan beslemelerine ve kendi halılarını ve mobilyalarını seçmelerine izin verildi. Sıcaklık ayarları, yemek, evlerine kimin ve ne zaman gireceği konusunda kontrol sahibiydiler. Wilson, defalarca, sadece bir dairede yaşayan insanlar olduklarını ısrarla vurguladı. Ancak, ilerleyen engellere sahip yaşlılar olarak, büyük babamın ailesiyle birlikte kolayca bulduğu türden yardımlar da sağlandı. Temel ihtiyaçlar konusunda yardım vardı yemek, kişisel bakım, ilaçlar. Yerinde bir hemşire vardı ve kiracıların günün veya gecenin herhangi bir saatinde acil yardım çağırmak için bir düğmesi vardı. Yaşam kalitelerini korumalarına da yardımcı olundu, arkadaşlık kurma, dış dünyayla bağlantılarını sürdürme, en çok değer verdikleri faaliyetlere devam etme gibi. Hizmetler, çoğu açıdan, huzur evlerinin sağladığı hizmetlerle aynıydı. Ancak burada bakım sağlayıcılar, başkasının evine girdiklerinin farkındaydılar ve bu, güç ilişkilerini temelden değiştirdi. Sakinler, programı, temel kuralları, almak istedikleri ve istemedikleri riskleri kontrol edebiliyorlardı. Gece boyunca uyanık kalıp gündüz uyumak istiyorlarsa, bir beyefendi veya hanımefendi arkadaşlarını misafir etmek istiyorlarsa, kendilerini uyuşuk hissettiren bazı ilaçları almak istemiyorlarsa, yutma güçlüğü çekmelerine, dişlerinin olmamasına ve doktorun sadece püre haline getirilmiş yiyecekler yemeleri gerektiğini söylemesine rağmen pizza ve M M yemek istiyorlarsa, bunu yapabilirlerdi. Ve eğer zihinleri artık rasyonel kararlar veremeyecek kadar zayıflamışsa, aileleri veya belirledikleri kişiler, kabul edilebilir risklerin ve seçimlerin şartlarını müzakere etmelerine yardımcı olabilirdi. Wilson'ın kavramı yardımlı yaşam olarak bilindiği üzere, amaç kimsenin asla kurumsallaşmış hissetmemesiydi. Bu konsept hemen eleştirildi. Yaşlıların korunması için uzun süredir çalışan birçok savunucu, tasarımı temelden tehlikeli buldu. Personel, kapalı kapılar ardında insanların güvenliğini nasıl sağlayacaktı? Fiziksel engelli ve hafıza sorunları olan kişilerin ocak, kesici bıçak, alkol ve benzeri şeylere sahip olmasına nasıl izin verilecekti? Seçtikleri evcil hayvanların güvenliğini kim sağlayacaktı? Halılar nasıl dezenfekte edilecek ve idrar kokusu ve bakterilerden nasıl arındırılacaktı? Personel, bir kiracının sağlık durumunun değiştiğini nasıl bilecekti? Bunlar meşru sorulardı. Düzenli ev temizliğini reddeden, sigara içen ve diyabet krizine yol açarak hastaneye gitmeyi gerektiren şekerlemeler yiyen biri, ihmal kurbanı mı yoksa özgürlüğün arketipi mi? Net bir ayrım çizgisi yoktu ve Wilson basit cevaplar sunmuyordu. Kendisini ve personelini, kiracıların güvenliğini sağlamanın yollarını geliştirmekten sorumlu tutuyordu. Aynı zamanda, felsefesi, sakinlerin kendi evlerinde yaşayan insanların özerkliğini ve mahremiyetini koruduğu bir yer sağlamaktı, buna güvenlik veya kurumsal kolaylık nedenleriyle dayatılan kısıtlamaları reddetme hakkı da dahildi. Devlet deneyi yakından izledi. Grup Portland'da ikinci bir yere genişlediğinde, bu yer 142 üniteye sahipti ve devlet desteği alan yoksul yaşlılar için kapasiteye sahipti, Devlet Wilson ve kocasından kiracıların sağlık durumlarını, bilişsel yeteneklerini, fiziksel işlevlerini ve yaşam memnuniyetlerini takip etmelerini istedi. 1988'de bulgular kamuoyuna açıklandı. Bulgular, sakinlerin aslında özgürlük karşılığında sağlıklarından ödün vermediklerini ortaya koydu. Yaşam memnuniyetleri arttı ve aynı zamanda sağlıkları korundu. Fiziksel ve bilişsel işlevleri aslında iyileşti. Majör depresyon vakaları azaldı ve devlet desteği alanlar için maliyet, bir huzurevinde evinde olacağından %20 daha düşüktü. Program tartışmasız bir başarı olduğunu kanıtladı. Wilson'ın çalışmalarının merkezinde, aldatıcı derecede basit bir bulmacayı çözme girişimi vardı. Yaşlı, güçsüz ve kendimize bakamayacak durumda olduğumuzda hayatı yaşamaya değer kılan nedir? 1943'te psikolog Abraham Maslow, İnsanların bir ihtiyaç hiyerarşisine sahip olduğunu ünlü bir şekilde açıklayan, son derece etkili insan motivasyonu teorisi adlı makalesini yayınladı. Bu hiyerarşi genellikle bir piramit olarak tasvir edilir. En altta temel ihtiyaçlarımız bulunur, fizyolojik hayatta kalmanın, yemek, su ve hava gibi, ve güvenliğin, yasa, düzen ve istikrar gibi, temel unsurları. Bir üst seviyede sevgi ve aidiyet ihtiyacı yer alır. Bunun üzerinde ise büyüme arzumuz vardır, kişisel hedeflere ulaşma, bilgi ve becerilerde ustalaşma ve başarılarımız için tanınma ve ödüllendirilme fırsatı. Son olarak, en üstte Maslow'un kendini gerçekleştirme olarak adlandırdığı arzu bulunur, ahlaki ideallerin ve yaratıcılığın kendi başına peşinde koşma yoluyla kendini gerçekleştirme. Maslow, özellikle seçeneklerimiz ve kapasitelerimiz sınırlı hale geldiğinde, güvenlik ve hayatta kalmanın yaşamdaki birincil ve temel amaçlarımız olduğunu savunmuştur. Eğer bu doğruysa, kamu politikalarının ve yaşlı bakım evleriyle ilgili endişelerin sağlık ve güvenliğe odaklanması, bu amaçların bir kabulü ve tezahürüdür. Bunların herkesin öncelikli amaçları olduğu varsayılmaktadır. Gerçeklik ise daha karmaşık. İnsanlar, aile, ülke veya adalet gibi kendilerinden daha büyük bir şey uğruna güvenliklerini ve hayatta kalmalarını feda etmeye kolaylıkla istekli olduklarını gösteriyorlar. Ve bu, yaştan bağımsız olarak geçerli. Dahası, hayattaki itici güçlerimiz sabit kalmak yerine, zaman içinde ve Maslow'un klasik ihtiyaçlar hiyerarşisine tam olarak uymayan şekillerde büyük ölçüde değişir. Genç yetişkinlik döneminde insanlar, Maslow'un önerdiği gibi, büyüme ve kendini gerçekleştirme dolu bir yaşam ararlar. Büyümek dışı açılmayı içerir. Yeni deneyimler, daha geniş sosyal bağlantılar ve dünyaya damgamızı vurmanın yollarını ararız. Ancak insanlar yetişkinliğin ikinci yarısına ulaştıklarında, öncelikleri belirgin şekilde değişir. Çoğu, başarı ve sosyal ağlar peşinde harcadıkları zaman ve çabayı azaltır. Odaklarını daraltırlar. Seçme şansı verildiğinde gençler örneğin bir kardeşle vakit geçirmektense yeni insanlarla tanışmayı tercih eder, yaşlılar ise tam tersini tercih eder. Çalışmalar insanların yaşlandıkça daha az insanla etkileşim kurduklarını ve aile ve mevcut arkadaşlarıyla vakit geçirmeye daha çok odaklandıklarını göstermektedir. Yapmaktan çok olmaya ve gelecekten çok bugüne odaklanırlar. Bu değişimi anlamak, yaşlılığı anlamak için elzemdir. Bu değişimin nedenini açıklamaya çalışan çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Bazıları bunun uzun yaşam deneyiminden kazanılan bilgeliği yansıttığını savunmuştur. Diğerleri ise bunun yaşlanan beynin dokusundaki değişikliklerin bilişsel bir sonucu olduğunu öne sürmüştür. Yine diğerleri ise davranış değişikliğinin yaşlılara zorla dayatıldığını ve aslında kalplerinin derinliklerinde istediklerini yansıtmadığını savunmaktadır. Fiziksel ve bilişsel gerilemenin kısıtlamaları, bir zamanlar sahip oldukları hedeflere ulaşmalarını engellediği veya dünya onları sadece yaşlı oldukları için durdurduğu için kendilerini kısıtlarlar. Bununla mücadele etmek yerine, uyum sağlarlar veya daha üzücü bir şekilde, teslim olurlar. Son yıllarda bu tartışmaları çözümlemede Stanford psikoloğu Laura Carstensen'den daha yaratıcı veya önemli çalışmalar yapan çok az araştırmacı vardır. En etkili çalışmalarından birinde, o ve ekibi, yaklaşık 200 kişinin duygusal deneyimlerini yıllar boyunca takip etti. Denekler geniş bir yelpazede farklı geçmişlere ve yaşlara sahipti. Çalışmaya katıldıklarında 18 ila 94 yaş arasındaydılar. Çalışmanın başında ve ardından her 5 yılda bir, deneklere bir hafta boyunca günde 24 saat yanlarında taşıyacakları bir çağrı cihazı verildi. Bu hafta boyunca rastgele 35 kez çağrıldılar ve o anda yaşadıkları tüm duyguları bir listeden seçmeleri istendi. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi doğru olsaydı, hayatın daralması insanların en büyük tatmin kaynaklarına ters düşerdi ve insanların yaşlandıkça daha mutsuz olmaları beklenirdi. Ancak Carsten Sen'in araştırması tam tersini buldu. Sonuçlar kesin ve netti. Mutsuzlaşmak şöyle dursun, insanlar yaşlandıkça daha olumlu duygular yaşadıklarını bildirdiler. Kaygı, depresyon ve öfkeye daha az eğilimli oldular. Elbette zorluklar yaşadılar ve daha fazla dokunaklı anlar yaşadılar, yani olumlu ve olumsuz duyguların bir arada olduğu anlar. Ancak genel olarak, yaşlılık yaşamlarını daraltsa bile, Zaman geçtikçe yaşamın daha duygusal olarak tatmin edici ve istikrarlı bir deneyim olduğunu buldular. Bulgular başka bir soruyu da gündeme getirdi. Eğer yaşlandıkça, başarmaya, sahip olmaya ve elde etmeye odaklanmak yerine, günlük zevkleri ve ilişkileri takdir etmeye yöneliyorsak ve bunu daha tatmin edici buluyorsak, neden bunu yapmak için bu kadar uzun süre bekliyoruz? Neden yaşlanana kadar bekliyoruz? Yaygın görüş, bu derslerin öğrenilmesinin zor olduğu yönündeydi. Yaşamak bir tür beceridir. Yaşlılığın dinginliği ve bilgeliği zamanla kazanılır. Carsten Sen farklı bir açıklamaya yöneldi. Ya ihtiyaç ve arzulardaki değişim yaşla doğrudan ilgili değilse, ya sadece bakış açısıyla, yani bu dünyadaki zamanınızın ne kadar sınırlı olduğuna dair kişisel algınızla ilgili ise, bu fikir bilim çevrelerinde biraz tuhaf karşılandı. Ancak Karstensen'in kişinin kişisel bakış açısının son derece önemli olabileceğini düşünmesinin kendi nedeni vardı; hayatına bakış açısını kökten değiştiren bir ölümden dönme deneyimi. Yıl 1974, tü. 21 yaşındaydı. Evde bir bebeği vardı ve evliliği zaten boşanma aşamasındaydı. Sadece lise eğitimi almıştı ve hiç kimsenin en azından kendisinin bile, bir gün seçkin bir bilimsel kariyere yol açacağını tahmin edemeyeceği bir hayat yaşıyordu. Ama bir gece, bebeğini anne babasına bırakıp arkadaşlarıyla parti yapmaya ve Hot Tuna grubunun konserini izlemeye gitti. Konserden dönerken bir VW minibüse bindiler ve New York, Rochester'ın dışında bir otoyolda, sarhoş sürücü minibüsü bir yamaçtan aşağı yuvarladı. Carstensen zar zor hayatta kaldı. Ciddi bir kafa travması, iç kanama ve çok sayıda kırık kemiği vardı. Aylarca hastanede kaldı. Bana, sırt üstü yatmış, bacaklarım havada bağlı o karikatüristik sahneydi, dedi. İlk üç hafta boyunca, işler gerçekten çok kritikken ve bilincim gidip gelirken, düşünmek için çok zamanım oldu. Hayatımı kaybetmeye ne kadar yaklaştığımı fark edecek kadar iyileştim ve benim için neyin önemli olduğunu çok farklı bir şekilde görmeye başladım. Benim için önemli olan hayatımdaki diğer insanlardı. 21 yaşındaydım. Bundan önce aklımdan geçen her şey şuydu, hayatta bundan sonra ne yapacağım? Ve nasıl başarılı olacağım ya da olmayacağım? Mükemmel ruh eşimi bulabilecek miyim? Bunun gibi birçok soru, bence 21 yaşındakiler için tipik sorular. Birdenbire, sanki olduğum yerde donup kaldım. Benim için önemli görünen şeylere baktığımda, bambaşka şeylerin önem taşıdığını fark ettim. Yeni bakış açısının yaşlı insanların genel bakış açısıyla ne kadar paralel olduğunu hemen fark etmedi. Ancak koğuşundaki diğer dört hastada yaşlı kadınlardı, kalça kırıkları nedeniyle bacakları havada asılı kalmıştı, ve Karstensen Sen kendini onlarla bir bağ kurarken buldu. Orada, etrafım yaşlı insanlarla çevrili halde yatıyordum, dedi. Onları tanıdım, başlarına neler geldiğini gördüm. Onlara kendisinden ne kadar farklı davranıldığını fark etti. Temelde bütün gün doktorlar ve terapistler gelip benimle çalışıyorlardı ve çıkarken yan yatakta yatan Sadiye'ye el sallayıp, iyi iş çıkarmaya devam et canım, diyorlardı. Mesaj şuydu, bu genç kadının hayatında olasılıklar vardı. Onların yoktu. Karsten sen, beni yaşlanma üzerine çalışmaya yönlendiren bu deneyimdi, dedi. Ancak o zamanlar bunun böyle olacağını bilmiyordu. Hayatımın o noktasında kesinlikle Stanford'da profesör olma yolunda değildim. Ancak babası, orada yatarken ne kadar sıkıldığını fark etti ve onu yerel bir üniversitede bir kursa kaydettirme fırsatını değerlendirdi. Tüm derslere gitti, ses kayıtlarını aldı ve kasetleri ona getirdi. Sonunda ilk üniversite dersini bir hastanede, kadın ortopedi servisinde aldı. Bu arada, ilk dersin adı neydi? Psikolojiye giriş, o koğuşta yatarken, incelediği olayları bizzat yaşadığını fark etti. Daha en başından, uzmanların neleri doğru, neleri yanlış anladığını görebiliyordu. 15 yıl sonra, bir akademisyenken, bu deneyim onu bir hipotez geliştirmeye yöneltti. Zamanımızı nasıl geçirmek istediğimiz, kendimize ne kadar zamanımız olduğunu algılamamıza bağlı olabilir. Genç ve sağlıklı olduğunuzda, sonsuza dek yaşayacağınıza inanırsınız. Yeteneklerinizin hiçbirini kaybetmekten endişe etmezsiniz. İnsanlar size dünya sizin elinizde, sınır gökyüzü ve benzeri derler. Ve tatmini ertelemeye, örneğin daha parlak bir gelecek için beceri ve kaynak edinmeye yıllarınızı ayırmaya istekli olursunuz. Daha büyük bilgi ve enformasyon akışlarına bağlanmaya çalışırsınız. Annenizle vakit geçirmek yerine arkadaş ve bağlantı ağlarınızı genişletirsiniz. Ufuklar 10 yıllarla ölçüldüğünde ki bu insanlar için sonsuzluk gibi gelebilir, Maslow'un piramidinin tepesindeki her şeye, yani başarıya, yaratıcılığa ve kendini gerçekleştirmenin diğer özelliklerine en çok ihtiyaç duyarsınız. Ancak ufkunuz daraldıkça, önünüzdeki geleceği sonlu ve belirsiz olarak gördüğünüzde, odak noktanız şimdiki zamana, günlük zevklere ve size en yakın insanlara kayar. Carstensen hipotezine anlaşılması güç sosyo-duygusal seçicilik teorisi adını verdi. Daha basit bir ifadeyle, bakış açısı önemlidir. Bu fikri test etmek için bir dizi deney yaptı. Bunlardan birinde, ekibiyle birlikte 23 ila 66 yaşları arasında bir grup yetişkin erkeği inceledi. Erkeklerin bazıları sağlıklıydı, bazıları ise HIV, AIDS nedeniyle ölümcül hastaydı. Deneklere, aile üyelerinden okudukları bir kitabın yazarına kadar, duygusal yakınlıkları değişen, tanıdıkları kişilerin tanımlarını içeren bir kart destesi verildi ve onlardan, onlarla yarım saat geçirme konusunda nasıl hissedeceklerine göre kartları sıralamaları istendi. Genel olarak denekler ne kadar gençse, duygusal olarak yakın oldukları kişilerle geçirdikleri zamana o kadar az değer veriyor ve potansiyel bilgi kaynakları veya yeni arkadaşlıklar olabilecek kişilerle geçirdikleri zamana o kadar çok değer veriyorlardı. Ancak hastalar arasında yaş farklılıkları ortadan kalktı. AIDS'li genç bir kişinin tercihleri, yaşlı bir kişinin tercihleriyle aynıydı. Carstensen teorisindeki açıkları bulmaya çalıştı. Başka bir deneyde, ekibiyle birlikte 8 ila 93 yaşları arasındaki sağlıklı bir grup insanı inceledi. Yarım saatlerini nasıl geçirmek istedikleri sorulduğunda, tercihlerindeki yaş farklılıkları yine açıkça görüldü. Ancak sadece çok uzaklara taşınacaklarını hayal etmeleri istendiğinde, yaş farklılıkları tekrar ortadan kayboldu. Gençler de yaşlılar gibi seçim yaptı. Ardından araştırmacılar, onlardan ömürlerine 20 yıl daha ekleyecek tıbbi bir atılım yapıldığını hayal etmelerini istedi. Yine yaş farklılıkları ortadan kayboldu, ancak bu sefer yaşlılar da gençler gibi seçim yaptı. Kültürel farklılıklar da önemli değildi. Hong Kong popülasyonunda elde edilen bulgular, Amerikan popülasyonunda elde edilenlerle aynıydı. Önemli olan tek şey bakış açısıydı. Tesadüfen, ekip Hong Kong çalışmasını tamamladıktan bir yıl sonra, ülkenin siyasi kontrolünün Çin'e devredileceği haberi geldi. İnsanlar, Çin yönetimi altında kendilerine ve ailelerine ne olacağı konusunda büyük bir endişe duymaya başladılar. Araştırmacılar bir fırsat gördüler ve anketi tekrarladılar. Gerçekten de, insanların sosyal ağlarını o kadar daralttıklarını ve genç ve yaşlıların hedeflerindeki farklılıkların ortadan kalktığını buldular. Devir teslimden bir yıl sonra belirsizlik azaldığında ekip anketi tekrar yaptı. Yaş farklılıkları yeniden ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 Eylül saldırılarından sonra ve 2003 baharında Hong Kong'da yayılan ve birkaç hafta içinde 300 kişinin ölümüne neden olan SARS salgını sırasında çalışmayı tekrar yaptılar. Her durumda sonuçlar tutarlıydı. Araştırmacıların ifadesiyle hayatın kırılganlığı tetiklendiğinde insanların günlük yaşamlarındaki hedefleri ve motivasyonları tamamen değişiyor. Önemli olan yaş değil, bakış açısıdır. Tolstoy bunu fark etmişti. Ivan il için sağlığı bozuldukça ve zamanının sınırlı olduğunu anladıkça, hırsı ve kibri kaybolur. Sadece teselli ve arkadaşlık ister. Ama neredeyse hiç kimse onu anlamaz, ne ailesi, ne arkadaşları, ne de karısının onu muayene etmeleri için para ödediği seçkin doktorlar. Tolstoy, hayatın kırılganlığıyla yüzleşmek zorunda olanlarla olmayanlar arasındaki bakış açısı uçurumunu görmüştü. Bu bilgiyi tek başına taşımak zorunda kalmanın özel acısını kavramıştı. Ama başka bir şey daha görmüştü, ölüm duygusu arzularımızı yeniden düzenlese bile, bu arzuların tatmin edilmesi imkansız değildir. İvan İliç'in ailesi, arkadaşları veya doktorlarından hiçbiri onun ihtiyaçlarını anlamasa da, hizmetlisi Gerasim anlıyor. Gerasim, Ivan İliç'in acı çeken, korkmuş ve yalnız bir adam olduğunu görüyor ve ona acıyor. Bir gün kendisinin de efendisinin kaderini paylaşacağının farkında. Diğerleri Ivan İliç'ten uzak dururken Gerasim onunla konuşuyor. Ivan İliç, acısını dindiren tek pozisyonun zayıflamış bacaklarını Gerasim'in omuzlarına koymak olduğunu fark ettiğinde, Gerasim ona teselli vermek için bütün gece orada oturuyor. İliç'i tuvalete götürüp getirmek ve arkasını temizlemek zorunda kaldığında bile rolünden rahatsız olmuyor. O, hesap yapmadan veya aldatmadan özen gösterir ve Ivan İliç'in arzularının ötesinde herhangi bir hedef dayatmaz. Bu, İvan İliç'in azalan yaşamında tüm farkı yaratır. Gerasim her şeyi kolaylıkla, isteyerek, sade bir şekilde ve Ivan İliç'i etkileyen iyi bir niyetle yaptı. Başkalarındaki sağlık, güç ve canlılık ona rahatsız edici gelirken, Gerasim'in gücü ve canlılığı onu utandırmadı, aksine rahatlattı. Basit ama derin bu hizmet, yaşlanan bir insanın günlük rahatlıklara, arkadaşlığa, mütevazı hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya duyduğu ihtiyacı kavramak, bir asırdan fazla bir süre sonra bile hala çok büyük bir eksiklik olarak hissediliyor. Alice Hobbes'ın ihtiyacı olan ama bulamadığı şey buydu. Ve Lou Sanders'ın kızı, giderek daha yorucu geçen 4 yıl boyunca, artık her şeyi kendi başına veremeyeceğini keşfetti. Ancak Karen Brown Wilson, destekli yaşam konseptiyle bu hayati yardımı bir eve yerleştirmeyi başardı. Bu fikir şaşırtıcı derecede hızlı yayıldı. 1990 civarında, Wilson'ın başarılarına dayanarak, Oregon, onunki gibi daha fazla evin inşasını teşvik etmek için bir girişim başlattı. Wilson, eşiyle birlikte modellerini çoğaltmak ve başkalarının da aynısını yapmasına yardımcı olmak için çalıştı. Hazır bir pazar buldular. İnsanlar, bir huzur evine düşmekten kaçınmak için önemli miktarlarda para ödemeye istekli olduklarını kanıtladılar ve birkaç eyalet, yoksul yaşlılar için masrafları karşılamayı kabul etti. Bundan kısa bir süre sonra Wilson, daha fazla yer inşa etmek için sermaye bulmak amacıyla Wall Street'e gitti. Şirketi Assisted Living Konsept halka arz edildi. Sunrise, Atiria, Sterling ve Carrington gibi isimlerle başka şirketler de ortaya çıktı ve destekli yaşam, ülkedeki en hızlı büyüyen yaşlı konut türü haline geldi. 2000 yılına gelindiğinde, Wilson şirketini yüzün altında çalışandan 3000'den fazla çalışana genişletmişti. 18 eyalette 184 konut işletiyordu. 2010 yılına gelindiğinde, destekli yaşamda kalan insan sayısı, huzur evlerindeki insan sayısına yaklaşıyordu. Ancak süreç içinde üzücü bir şey oldu. Bakım evi konsepti o kadar popüler hale geldi ki, geliştiriciler bu ismi neredeyse her şeye yapıştırmaya başladılar. Fikir, huzur evlerine radikal bir alternatif olmaktan çıkıp, daha az hizmet sunan, sulandırılmış versiyonlardan oluşan bir karmaşaya dönüştü. Wilson, kongre önünde ifade verdi ve ülke çapında yaptığı konuşmalarda, fikrin evrimleşme biçiminden duyduğu artan endişeyi dile getirdi. Bu ismi benimseme yönündeki genel istekle birlikte, destekli yaşam birdenbire bir huzurevinin yeniden dekore edilmiş bir kanadı veya özel ödeme yapan müşterileri çekmeyi amaçlayan 16 yataklı bir pansiyon haline geldi, diye belirtti. Kurucu felsefesini ne kadar savunmaya çalışsa da, çok az kişi onun kadar kararlıydı. Yardımlı yaşam, çoğu zaman bağımsız yaşamdan huzur evine geçiş yolunda sadece bir mola yeri haline geldi. Artık yaygın olan bakım sürekliliği fikrinin bir parçası oldu, bu fikir kulağa son derece hoş ve mantıklı gelse de, yaşlıları okul öncesi çocuklar gibi gören koşulları sürdürmeyi başarıyor. Güvenlik ve dava endişeleri, insanların yardımlı yaşam dairelerinde sahip olabilecekleri şeyleri giderek daha fazla sınırladı, katılmaları beklenen aktiviteleri zorunlu kıldı ve bir huzur evine taburcu edilmeyi tetikleyecek giderek daha katı taşınma koşulları belirledi. Güvenlik ve hayatta kalma öncelikleriyle tıp dili yine hakim olmaya başladı. Wilson öfkeyle, çocukların bile yaşlılardan daha fazla risk almasına izin verildiğini belirtti. En azından salıncakları ve oyun alanları var. 2003 yılında yayınlanan 1500 bakım evini kapsayan bir anket, bu evlerin yalnızca %11'inin yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin orada kalabilmeleri için hem mahremiyet hem de yeterli hizmet sunduğunu ortaya koydu. Bakım evlerine alternatif olarak bakım evleri fikri neredeyse tamamen ölmüştü. Wilson'ın kendi şirketinin yönetim kurulu bile, diğer birçok şirketin daha kolay ve daha az maliyetli bir yöne gittiğini fark ettikten sonra, onun standartlarını ve felsefesini sorgulamaya başladı. O, yaşlıların bakım evlerinden başka seçeneği olmadığı küçük kasabalarda daha küçük binalar inşa etmek ve medicailden yararlanan düşük gelirli yaşlılar için birimler kurmak istiyordu. Ancak daha karlı olan yön, düşük gelirli müşteri kitlesi veya gelişmiş hizmetler olmadan, daha büyük şehirlerde daha büyük binalardı. Annesi Jesse gibi insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için bakım evlerini kurmuştu ve bunun karlı olabileceğini göstermişti. Ancak yönetim kurulu ve Wall Street, daha da büyük karlar elde etmenin yollarını arıyordu. Mücadeleleri giderek arttı ve 2000 yılında CEO'luktan istifa ederek kurduğu şirketteki tüm hisselerini sattı. Aradan 10 yıldan fazla zaman geçti. Karen Wilson orta yaşa geldi. Kısa bir süre önce onunla konuştuğumda, çarpık dişli gülümsemesi, düşük omuzları, okuma gözlükleri ve beyaz saçları onu, dünya çapında bir endüstri kuran devrimci girişimciden çok, kitap kurdu bir büyük anneye benzetiyordu. Her zaman bir gerontolog olan Wilson, konuşma araştırma sorularına kaydığında heyecanlanıyor ve konuşurken son derece net. Yine de, sürekli olarak büyük, görünüşte imkansız sorunların pençesinde olan bir insan olmaya devam ediyor. Şirket onu ve kocasını zengin etti ve paralarıyla, yaşlılara yönelik bakımı dönüştürme çalışmalarına devam etmek için annesinin adını taşıyan Jesse F. Richardson vakfını kurdular. Wilson zamanının çoğunu doğduğu yer olan Batı Virginia'nın kömür madenciliği bölgelerinde, Bovan, Mingo ve McDowell gibi yerlerde geçiriyor. Batı Virginia, ülkenin en yaşlı ve en yoksul nüfuslarından birine sahip eyaletlerinden biri. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, burası da gençlerin daha iyi fırsatlar aramak için ayrıldığı ve yaşlıların geride kaldığı bir yer. Büyüdüğü vadilerde, Wilson hala sıradan insanların ihmal ve kurumsal bakım arasında seçim yapmak zorunda kalmadan nasıl yaşlanabileceğini anlamaya çalışıyor. Bu karşılaştığımız en rahatsız edici sorulardan biri olmaya devam ediyor. Bakım evlerini hala çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum, dedi ve tekrarladı, bakım evlerini seviyorum. Bunun bir huzurevinden daha iyi bir şey olabileceğine dair bir inanç ve beklenti yarattığını ve hala da yarattığını söyledi. Başarılı olan hiçbir şey yaratıcısının tam olarak istediği gibi olmaz. Bir çocuk gibi büyür, her zaman beklenen yönde değil. Ancak Wilson, asıl amacının hala canlı kaldığı yerler bulmaya devam ediyor. Yardımlı yaşam hizmetlerinin işe yaradığını görmek beni çok mutlu ediyor, dedi. Sorun şu ki, çoğu yerde durum böyle değil. Lou Sanders için durum farklıydı. Shelley, evinin yakınında, kısıtlı maddi imkanlarıyla onu kabul edecek bir bakım evi bulduğu için kendini şanslı hissediyordu. Birikimleri neredeyse tükenmişti ve diğer yerlerin çoğu yüz binlerce dolarlık peşin ödeme bekliyordu. Shelley'nin Lou için bulduğu bakım evi, devlet sübvansiyonları sayesinde uygun fiyatlıydı. Güzel bir verandası, yeni boyası, lobide bol ışığı, hoş bir kütüphanesi ve oldukça geniş daireleri vardı. Davetkar ve profesyonel görünüyordu. Shelley ilk ziyarette burayı sevmişti. Ama Lou direndi. Etrafına baktı ve yürüteçsiz tek bir kişi bile görmedi. Tek başıma kendi ayaklarım üzerinde duracağım, dedi. Bu bana göre değil, eve geri döndüler. Ancak çok geçmeden bir kaza daha geçirdi. Bir otoparkta sert bir şekilde yere düştü ve kafası asfalt üzerinde mide bulandırıcı bir şekilde sekti. Bir süre kendine gelemedi. Gözlem altında tutulmak üzere hastaneye yatırıldı. Bundan sonra, işlerin değiştiğini kabul etti. Shelley'nin onu bakım evi için bekleme listesine almasına izin verdi. 92. doğum gününden hemen önce bir yer açıldı. Ona, yeri kabul etmezse listenin en altına düşeceğini söylediler. Mecbur kalmıştı. Taşınmanın ardından Shelley'e kızgın değildi. Ama Shelley öfkeyle başa çıkmayı daha kolay bulmuş olabilir. O sadece depresyondaydı ve bir çocuk bu konuda ne yapabilir ki? Shelley'nin hissettiğine göre, sorunun bir kısmı sadece değişime uyum sağlamanın zorluğundan kaynaklanıyordu. Lou, yaşı gereği değişime pek alışkın değildi. Ama Shelley, sorunun bundan daha fazlası olduğunu seziyordu. Lou kaybolmuş gibiydi, kimseyi tanımıyordu ve etrafta neredeyse hiç başka erkek yoktu. Etrafına bakıp, benim gibi bir adam burada ne yapıyor? Boncuk yapım atölyeleri, kek süsleme öğleden sonraları ve berbat, Deneyel süti kitaplarıyla dolu kütüphanesiyle burası tam bir yer diye düşünüyordu. Ailesi, postacı arkadaşı veya sevgili köpeği Beijing neredeydi? Buraya ait değildi. Shelly, etkinlik yöneticisinden cinsiyete daha uygun birkaç etkinlik planlamasını, belki bir kitap kulübü kurmasını rica etti. Ama sanki bu yardımcı olacakmış gibi. Shelly'ni en çok rahatsız eden şey personelin Lu'nun hayatında önem verdiği şeylere ve feda etmek zorunda kaldığı şeylere ne kadar az merak duymasıydı. Bu konudaki cehaletlerinin farkında bile değillerdi. Sağladıkları hizmete yardımlı yaşam adını vermiş olabilirlerdi. Ancak hiç kimse onun yaşamına gerçekten yardımcı olmanın, onun için en önemli olan bağlantıları ve sevinçleri nasıl sürdüreceğini bulmanın kendi görevleri olduğunu düşünmüyordu. Tavırları acımasızlıktan ziyade anlayışsızlıktan kaynaklanıyor gibiydi. Ama Tolstoy'un da dediği gibi, sonuçta ne fark eder ki? Lou ve Shelley bir uzlaşmaya vardılar. Shelley onu her pazar, salı ve perşembe günleri eve getirecekti. Bu, onun her hafta dört gözle bekleyeceği bir şey olmasını sağladı ve Shelley'nin de kendini daha iyi hissetmesine yardımcı oldu. En azından, haftada birkaç gün eskiden keyif aldığı hayatı yaşayabilecekti. Wilson'a, bakım evlerinin neden bu kadar sık yetersiz kaldığını sordum. Birkaç nedeni olduğunu söyledi. Birincisi, insanlara yaşam konusunda gerçekten yardımcı olmak konuşmaktan daha zordur ve bakıcıların bunun gerçekten ne anlama geldiğini düşünmelerini sağlamak zordur. Bir kişinin giyinmesine yardım etme örneğini verdi. İdeal olarak, insanların kendi başlarına yapabilecekleri şeyleri yapmalarına izin verilir, böylece yetenekleri ve bağımsızlık duyguları korunur. Ancak, birini giydirmek, kendi kendine giyinmesine izin vermekten daha kolaydır. Daha az zaman alır, daha az sinir bozucudur, dedi. Bu nedenle, insanların yeteneklerini desteklemek öncelik haline getirilmedikçe, personel insanları bez bebek gibi giydirmeye başlar. Yavaş yavaş her şey böyle olmaya başlar. Görevler, insanlardan daha önemli hale gelir. Dahası, insanların yaşamlarını kolaylaştırmada bir yerin başarısını ölçmek için iyi bir yöntemimiz yok. Buna karşılık, sağlık ve güvenlik için çok hassas derecelendirmelerimiz var, dolayısıyla, yaşlılar için yer işletenlerin dikkatini neyin çektiğini tahmin edebilirsiniz, babamın kilo vermesi, ilaçlarını atlaması veya düşmesi, yalnız olup olmaması değil. Wilson'ın dediğine göre, en sinir bozucu ve önemli nokta, Bakım evlerinin yaşlılar için değil, daha çok çocukları için inşa edilmiş olmasıdır. Çocuklar genellikle yaşlıların nerede yaşayacağına karar verir ve bu, yerlerin kendilerini pazarlama biçiminde görülebilir. Pazarlamacılar görseller diye adlandırdıkları şeyi yaratmaya çalışırlar, örneğin, Shelley'nin dikkatini çeken güzel, otel benzeri giriş. Bilgisayar laboratuvarlarını, egzersiz merkezlerini ve konser ve müze gezilerini öne çıkarırlar, bunlar, orta yaşlı bir kişinin ebeveyni için arzuladığı şeylere, ebeveynin yaptıklarından çok daha fazla hitap eden özelliklerdir. Her şeyden önce, kendilerini güvenli yerler olarak pazarlarlar. Neredeyse hiçbir zaman, bir kişinin nasıl yaşamak istediğine dair seçimlerini her şeyden önce ön planda tutan yerler olarak kendilerini pazarlamazlar. Çünkü genellikle ebeveynlerin yaptıkları seçimler konusundaki huysuzluğu ve inatçılığı, çocukları onları tura getirmeye iten şeydir. Bakım evleri bu açıdan huzur evlerinden farklı değildir. Wilson, bir meslektaşının kendisine şöyle dediğini aktardı: "Kendimiz için özertik, sevdiklerimiz için ise güvenlik istiyoruz. Bu, kırılgan bireyler için en büyük sorun ve paradoks olmaya devam ediyor. Sevdiklerimiz için istediğimiz birçok şey, kendimiz için kesinlikle karşı çıkacağımız şeylerdir çünkü bunlar benlik duygumuza zarar verir. Yaşlıların da bu durumdan kısmen sorumlu olduğunu söylüyor. Yaşlılar da kısmen sorumludur çünkü karar almayı etkisini çocuklarına devrediyorlar. Bunun bir kısmı yaş ve kırılganlıkla ilgili bir varsayımdan kaynaklanıyor, bir kısmı da yaşlılardan çocuklara doğru giden bir bağdan. Sanki artık sen sorumlusun der gibi. Ancak nadiren de olsa Burası annemin isteyeceği, beğeneceği veya ihtiyaç duyacağı bir yer mi, diye düşünebilen çocuk vardır, dedi. Daha çok kendi bakış açılarıyla bakıyorlar. Çocuk, burası annemi bırakıp rahat edebileceğim bir yer mi, diye soruyor. Lou, bakım evine yerleştikten bir yıl geçmeden orası onun için yetersiz kalmaya başlamıştı. Başlangıçta durumu en iyi şekilde değerlendirmişti. Oradaki diğer tek Yahudi adam olan George adındaki adamla tanışmış ve iyi anlaşmışlardı. Birlikte İskambil oynuyorlar ve her cumartesi tapınağa gidiyorlardı. Bu, Lu'nun hayatı boyunca kaçınmaya çalıştığı bir rutindi. Kadınlardan bazıları ona özel ilgi gösteriyordu ki Lu bunu çoğunlukla savuşturuyordu. Ama her zaman değil. Bir akşam dairesinde küçük bir parti verdi. Bu partiye iki hayranı da katıldı ve kendisine hediye edilen bir şişe birendiği açtı. Sonra babam bayıldı, kafasını yere çarptı ve acil servise kaldırıldı. Dedi Sheli. Rehabilitasyondan çıktıktan sonra bu olaya gülebiliyordu. Şuna bak, dediğini hatırlıyor Sheli. Kadınlar buradaydı. Sonra bir kadeh içki içtim ve bayıldım. Shelley'nin evinde geçirdiği haftalık üç gün ve Lou'nun haftanın geri kalanında bir araya getirdiği hayat parçaları sayesinde, bakım evinin beceriksizliğine rağmen idare edebiliyordu. Bunu başarması aylar sürmüştü. 92 yaşında, yavaş yavaş katlanabileceği bir günlük hayat yeniden inşa etti. Ancak vücudu ona itaat etmiyordu. Postural hipotansiyonu kötüleşti. Sadece birende içtiğinde değil, daha sık bayılıyordu. Gece gündüz, yürürken veya yataktan kalkarken bile bayılıyordu. Birçok kez ambulansla hastaneye kaldırıldı ve röntgen çektirmek için doktora gitti. Artık yemek yemek için uzun koridoru ve asansörü kullanamaz hale geldi. Yürüteç kullanmayı reddetmeye devam etti. Bu onun için bir gurur meselesiydi. Shelly, buzdolabını mikrodalgada ısıtabileceği hazır yiyeceklerle doldurmak zorunda kaldı. Kendini tekrar onun için endişelenirken buldu. Düzgün beslenmiyordu. Hafızası kötüleşiyordu. Düzenli sağlık görevlisi ziyaretlerine ve akşam kontrollerine rağmen çoğunlukla odasında yalnız başına oturuyordu. Giderek daha da güçsüzleştiği için yeterli gözetim altında olmadığını düşünüyordu. Onu 24 saat bakım hizmeti veren bir yere taşımak zorunda kalacaktı. Yakındaki bir huzurevini ziyaret etti. "Aslında daha iyilerinden biriydi," dedi. "Temizdi ama bir huzureviydi." Tekerlekli sandalyelerinde yığılmış, koridorlarda sıralanmış insanlar vardı. Korkunçtu. Babasının her şeyden çok korktuğu türden bir yerdi, dedi. Hayatının bir yatak, bir komodin, küçük bir televizyon ve kendisiyle başka biri arasında perde olan bir odanın yarısına indirgenmesini istemiyordu. Ama oradan çıkarken, bunu yapmak zorundayım, diye düşündüğünü söyledi. Ne kadar korkunç görünse de, onu oraya yerleştirmek zorundaydı. Neden diye sordum. Benim için güvenlik her şeyden önce geliyordu. Her şeyden önce o vardı. Onun güvenliğini düşünmek zorundaydım, dedi. Karen Wilson, sürecin nasıl geliştiği konusunda haklıydı. Sevgi ve bağlılık nedeniyle Shelley, onu korktuğu yere koymaktan başka çaresi olmadığını hissetti. Ona ısrar ettim. Neden? Bulunduğu yere alışmıştı. Bir arkadaşı, bir rutini, Hala yapmaktan hoşlandığı bazı şeyleri bir araya getirerek hayatının parçalarını yeniden kurmuştu. Huzur evinde olacağı kadar güvende olmadığı doğruydu. Hala o büyük düşüşü yaşayıp kimsenin onu çok geç olmadan bulamamasından korkuyordu. Ama daha mutluydu ve seçme şansı verilseydi daha mutlu olan yeri seçerdi. Öyleyse neden farklı bir şey seçsin ki? Nasıl cevap vereceğini bilemiyordu. Başka bir yolu aklına bile getiremiyordu. Ona bakacak birine ihtiyacı vardı. Güvende değildi. Onu orada öylece bırakmalı mıydı gerçekten? İşte olaylar böyle gelişiyor. Büyük babam gibi insanların güvenebileceği, kendi seçimlerini yapmasına izin verecek geniş bir aileye sahip olma imkanının yokluğunda, yaşlılarımız kontrollü ve gözetim altında kurumsal bir varoluşla, çözülemeyen sorunlara tıbbi olarak tasarlanmış bir yanıtla, Güvenli ama önemsedikleri her şeyden yoksun bir yaşamla baş başa kalıyorlar. 5. Daha iyi Bir Yaşam 1991 yılında, New York eyaletinin kuzeyindeki küçük New Berlin kasabasında, Bill Thomas adında genç bir doktor bir deney yaptı. Aslında ne yaptığını tam olarak bilmiyordu. 31 yaşındaydı, aile hekimliği ihtisasını bitireli 2 yıldan az olmuştu ve 80 ağır engelli yaşlı sakini olan Chase Memorial Huzurevi'nin tıp direktörü olarak yeni bir işe başlamıştı. Sakinlerin yaklaşık yarısı fiziksel engelliydi, 5'te 4'ü Alzheimer hastalığı veya diğer bilişsel engellilik türlerine sahipti. O zamana kadar Thomas, yakındaki bir hastanede acil tıp doktoru olarak çalışıyordu, bu, bir huzur evinin neredeyse tam tersiydi. İnsanlar acil servise, kırık bir bacak veya buruna kaçmış bir kızılcık gibi, belirgin ve tedavi edilebilir sorunlarla geliyorlardı. Eğer bir hastanın daha büyük, altta yatan sorunları varsa örneğin, kırık bacağın nedeni bunama ise onun görevi sorunları görmezden gelmek veya kişiyi bunlarla ilgilenmesi için başka bir yere, örneğin bir huzur evine göndermekti. Bu yeni tıp direktörlüğü görevini farklı bir şey yapma fırsatı olarak gördü. Chase'deki personel, yerle ilgili özellikle sorumlu bir şey görmedi. Ancak Thomas, yeni gelen birinin gözleriyle her odada umutsuzluk gördü. Bakım evi onu bunaltmıştı. Onu düzeltmek istiyordu. İlk başta, bir doktor olarak en iyi bildiği şekilde düzeltmeye çalıştı. Sakinlerin ruhsuz ve enerjisiz hallerini görünce, fark edilmemiş bir rahatsızlığın veya yanlış ilaç kombinasyonunun onları etkilediğinden şüphelendi. Bu yüzden sakinlerin fiziksel muayenelerini yapmaya, taramalar ve testler sipariş etmeye ve ilaçlarını değiştirmeye başladı. Ancak, birkaç haftalık araştırma ve değişikliklerden sonra, tıbbi faturaları artırmaktan ve hemşirelik personelini çıldırtmaktan başka pek bir şey başaramamıştı. Hemşirelik müdürü onunla konuştu ve geri çekilmesini söyledi. Tedaviyi bakımla karıştırıyordum, dedi bana. Ancak o pes etmedi. Bu huzur evinde eksik olan şeyin hayatın kendisi olduğunu düşünmeye başladı ve biraz hayat enjekte etme deneyi yapmaya karar verdi. Ortaya attığı fikir, dahi yani olduğu kadar çılgınca ve safçaydı. Sakinleri ve huzur evi personelini buna ikna etmesi küçük bir mucizeydi. Ancak bu fikri anlamak için, nasıl ortaya çıktığı ve nasıl hayata geçirdiği de dahil, Bill Thomas hakkında birkaç şeyi bilmeniz gerekiyor. İlk olarak, Thomas çocukken okulunun düzenlediği tüm satış yarışmalarını kazanmıştı. Çocuklar izciler veya bir spor takımı için kapı kapı mum, dergi veya çikolata satmaya gönderilirdi ve o her zaman en çok satış yapan kişi ödülünü eve getirirdi. Ayrıca lisede öğrenci birliği başkanı seçildi. Atleti ZM takımının kaptanı seçildi. İstediği zaman, kendisi de dahil olmak üzere neredeyse her şeyi insanlara satabilirdi. Aynı zamanda berbat bir öğrenciydi. Notları çok kötüydü ve öğretmenleriyle ödevlerini yapmadığı için sürekli sorun yaşıyordu. Sorun ödevleri yapamıyor olması değildi. Çok okuyan ve kendi kendine öğrenen biriydi, kendi kendine trigonometri öğrenip tekne yapabilecek türden bir çocuktu, ki yaptı da. Sadece öğretmenlerinin istediği ödevleri yapmayı umursamıyordu ve bunu onlara söylemekten de çekinmiyordu. Bugün ona karşıt gelme bozukluğu teşhisi koyardık. 1970'lerde ise sadece sorumlu biri olduğunu düşünüyorlardı. İki kişiliği de, satıcı ve inatçı, baş belası, aynı yerden geliyor gibiydi. Thomas'a çocukken satış konusunda özel bir tekniğinin ne olduğunu sordum. Hiçbir tekniği olmadığını söyledi. ''Sadece reddedilmeye razıydım. İyi bir satıcı olmanızı sağlayan şey budur. Reddedilmeye razı olmalısınız.'' dedi. Bu özellik, istediğini elde edene kadar ısrar etmesini ve istemediği şeylerden kaçınmasını sağladı. Uzun bir süre ne istediğini bilmiyordu. New Berlin'in hemen yanındaki ilçede, Nichols kasabasının dışındaki bir vadide büyümüştü. Babası fabrika işçisi, annesi telefon operatörüydü. İkisi de üniversiteye gitmemişti ve Bill Thomas'ın da gideceğinden kimse beklemiyordu. Lise sonuna doğru, bir sendika eğitim programına katılmak üzereydi. Ancak üniversiteden eve gelen bir arkadaşının, ağabeyiyle yaptığı tesadüfi bir konuşma, ona bira, kızlar ve güzel zamanlardan bahsetmesiyle fikrini değiştirdi. Yakındaki bir devlet üniversitesi olan SUNY e. Cortland'a kaydoldu. Orada bir şey onu harekete geçirdi. Belki de liseden ayrılırken Noel'den önce kasabaya geri dönüp benzin istasyonunda çalışacağını tahmin eden öğretmeniydi. Her neyse, beklentilerin çok ötesinde başarılı oldu, müfredatı hızla tamamladı, 4.0 not ortalamasını korudu ve tekrar öğrenci konseyi başkanı oldu. Başlangıçta beden eğitimi öğretmeni olabileceğini düşünerek okula girmişti. Ancak biyoloji dersinde belki de tıbbın onun için daha uygun olduğunu düşünmeye başladı. Sonunda Cortland'dan Harvard Tıp Fakültesi'ne giren ilk öğrenci oldu. Harvard'ı çok seviyordu. Oraya, I.V.Y. League eğitimleri ve miras fonlarıyla zengin olan o kibirli insanlardan farklı olduğunu kanıtlamak isteyen, işçi sınıfından bir çocuk olarak gidebilirdi. Ama öyle yapmadı. Orayı bir aydınlanma yeri olarak buldu. Bilime, tıbba, her şeye bu kadar tutkuyla bağlı ve azimli insanlarla birlikte olmaktan çok hoşlanıyordu. Tıp fakültesinin en sevdiğim yanlarından biri, her akşam bir grup olarak Beth Israel Hastanesi kafeteryasında yemek yememizdi, diye anlattı bana. Ve iki buçuk saat boyunca davalar üzerine tartışırdık, yoğun ve gerçekten harika bir deneyimdi. Ayrıca, insanların onun çok önemli şeyler başarabileceğine inandığı bir yerde bulunmaktan da hoşlanıyordu. Nobel ödülü sahipleri, onun ve diğerlerinin büyük başarılara imza atmasını bekledikleri için, Cumartesi sabahları bile ders vermeye geliyorlardı. Ancak o, hiç kimsenin onayını kazanma ihtiyacı hissetmedi. Fakülte üyeleri onu ünlü hastanelerdeki uzmanlık eğitim programlarına veya araştırma laboratuvarlarına almaya çalıştılar. Bunun yerine, New York, Rochester'da aile hekimliği ihtisasını seçti. Bu, Harvard'ın büyüklüğe ulaşma fikrine tam olarak uymuyordu. Başından beri hedefi New York'un kuzeyindeki memleketine dönmekti. Ben buralı biriyim, dedi bana. Aslında, Harvard'daki 4 yılı, New York'un kuzeyi dışında yaşadığı tek dönemdi. Tatillerde Boston'dan Nichols'a ve geri bisikletle giderdi, her yöne 330 mil yolculuk yapardı. Kendi kendine yetmeyi severdi, yol boyunca rastgele meyve bahçelerine ve tarlalara çadırını kurar ve bulabildiği her yerden yiyecek bulurdu. Aile hekimliği de aynı şekilde çekiciydi. Bağımsız olabilirdi, tek başına çalışabilirdi. Asistanlık eğitiminin ortalarında biraz para biriktirdikten sonra, bisiklet turlarında sık sık yanından geçtiği ve bir gün sahip olmayı hayal ettiği nöü Berlin yakınlarındaki bir tarım arazisini satın aldı. Eğitimini bitirdiğinde, toprağı işlemek onun gerçek aşkı haline gelmişti. Yerel bir pratisyen hekim olarak çalışmaya başladı, ancak kısa süre sonra acil tıp alanına odaklandı çünkü bu alan Vardiyalı ve düzenli çalışma saatleri sunarak zamanının geri kalanını çiftliğine ayırmasına olanak tanıyordu. Tamamen kendi kendine yeten bir yaşam tarzı fikrine bağlıydı. Evini arkadaşlarıyla birlikte el emeğiyle inşa etti. Yiyeceklerinin çoğunu kendisi yetiştirdi. Elektrik üretmek için rüzgar ve güneş enerjisi kullandı. Tamamen şebekeden bağımsızdı. Hava ve mevsimlere göre yaşıyordu. Sonunda, hemşire olan ve daha sonra eşi olan Jude ile birlikte çiftliği 400 dönümden fazla bir alana genişlettiler. Sığırları, yük atları, tavukları, bir kilerleri, bir kereste fabrikaları ve bir şeker evleri vardı, beş çocuklarından bahsetmiyorum bile. Thomas, yaşadığım hayatın yaşayabileceğim en otantik ve gerçek hayatı olduğunu gerçekten hissediyordum, diye açıkladı. O noktada doktordan çok çiftçiye benziyordu. Paul Bunyan gibi bir sakalı vardı ve beyaz önlüğünün altına kravat yerine tulum giymeyi tercih ediyordu. Ama acil servisteki saatler çok yorucuydu. Temelde, o gecelerin hepsinde çalışmaktan bıktım, dedi. Bu yüzden huzur evinde işe girdi. Gündüz işiydi. Çalışma saatleri tahmin edilebilirdi. Ne kadar zor olabilirdi ki? İşe başladığı ilk günden itibaren, çiftliğinde yaşadığı neşeli, Gelişen yaşam bolluğu ile her işe gittiğinde karşılaştığı kısıtlayıcı, kurumsallaşmış yaşam yokluğu arasındaki keskin zıtlığı hissetti. Gördükleri onu kemiriyordu. Hemşireler alışacağını söylediler, ama alışamadı ve gördüklerine katlanmak istemedi. Nedenini tam olarak ifade edebilmesi için birkaç yıl geçmesi gerekecekti, ancak içten içe Chase Memorial bakım evindeki koşulların kendi kendine yeterlilik idealine temelden aykırı olduğunu biliyordu. Thomas, iyi bir hayatın azami bağımsızlıkla dolu bir hayat olduğuna inanıyordu. Ancak huzur evindeki insanların tam olarak bundan mahrum bırakıldığını fark etti. Huzur evi sakinlerini tanımaya başladı. Onlar da tıpkı çocukluğunda tanıdığı insanlar gibi öğretmenler, esnaflar, ev hanımları ve fabrika işçileriydi. Onlar için daha iyi bir şeyin mümkün olduğundan emindi. Bu yüzden, içgüdülerine güvenerek, kendi evinde yaptığı gibi huzur evine de hayat katmaya karar verdi, kelimenin tam anlamıyla hayat katmaya. Eğer sakinlerin hayatlarına bitkiler, hayvanlar ve çocuklar katabilirse huzur evini onlarla doldurabilirse neler olurdu? Chase'in yönetimine gitti. Yenilikler için ayrılan küçük bir New York eyaleti hibesine başvurarak fikrini finanse edebileceklerini önerdi. Thomas'ı işe alan yönetici Roger Halbert, prensipte fikri beğendi. Yeni bir şey denemekten mutluluk duydu. Chase'de geçirdiği 20 yıl boyunca, tesisin mükemmel bir itibara sahip olmasını ve sakinlere sunulan faaliyet yelpazesini sürekli olarak genişletmesini sağlamıştı. Thomas'ın yeni fikri, geçmişteki iyileştirmelerle uyumlu görünüyordu. Bu nedenle liderlik ekibi, yenilik fonu başvurusu yazmak için bir araya geldi. Ancak Thomas'ın aklında, Halbert'ın tam olarak kavrayamadığı çok daha kapsamlı bir şey vardı. Thomas, önerisinin ardındaki düşünceyi açıkladı. Amacın, huzurevi yaşamının üç belası olarak adlandırdığı şeylere, yani can sıkıntısına, yalnızlığa ve çaresizliğe saldırmak olduğunu söyledi. Bu üç belaya saldırmak için biraz canlılık getirmeleri gerekiyordu. Her odaya yeşil bitkiler koyacaklardı. Çimleri söküp sebze ve çiçek bahçesi oluşturacaklardı. Ve hayvanlar getireceklerdi. Şu ana kadar her şey yolunda görünüyordu. Sağlık ve güvenlik sorunları nedeniyle hayvan beslemek bazen zor olabiliyordu. Ancak New York'taki huzur evi yönetmelikleri bir köpek veya bir kediye izin veriyordu. Halbert, Thomas'a geçmişte iki veya üç kez köpek beslemeyi denediklerini ancak başarılı olamadıklarını söyledi. Hayvanların kişilikleri uygun değildi ve uygun bakım sağlamakta zorluklar yaşanıyordu. Ama tekrar denemeye istekliydi. Thomas da iki köpek deneyelim dedi. Halbert, kanun buna izin vermiyor dedi. Thomas, hadi bunu kağıda dökelim dedi. Bir an sessizlik oldu. Bu küçük adım bile sadece huzurevi yönetmeliklerinin değil, aynı zamanda huzurevlerinin esas varoluş nedenleri olduğuna inandıkları değerlerin, yani yaşlıların sağlığı ve güvenliğinin özünde yatan değerlerle çelişiyordu. Halbert bu fikri anlamakta zorlanıyordu. Kısa bir süre önce onunla konuştuğumda, sahneyi hala canlı bir şekilde hatırlıyordu. Hemşirelik müdürü Lloyd Greising, etkinlik lideri ve sosyal hizmet uzmanı odada oturuyorlardı. Ve üçünün de orada oturup birbirlerine baktıklarını, gözlerini devirdiklerini ve bu ilginç olacak dediklerini görebiliyordum. Pekala, onu öldüreceğim, dedim. İçimden, aslında bu işe senin kadar meraklı değilim ama iki köpeği de öldüreceğim, diye düşünmeye başlamıştım. Peki ya kediler, diye sordu. Peki ya kediler, diye sordum. Kağıda iki köpeğimiz var zaten, dedim. Bazı insanlar köpek sever değildir, dedi. Köpek ve kedi mi istiyorsunuz, diye sordum. Bunu tartışmak üzere bir kenara bırakalım, dedi. Tamam, dedim. Bir kediyi öldüreceğim. Hayır, hayır, hayır. İki katlı bir binayız. Her iki katta da iki kedi olsa nasıl olur? Sağlık departmanına iki köpek ve dört kedi için başvuruda bulunmak istiyoruz, dedim. Evet, yere bırakın, dedi. Pekala, bunu bir kenara bırakıyorum. Sanırım burada yanlış yola sapıyoruz. Bu onların hoşuna gitmeyecek, dedim. Bir şey daha sormak istiyorum. Ya kuşlar, dedi. Yönetmelikte açıkça, huzur evine kuş girmesine izin verilmez, yazıyor, dedim. Peki ya kuşlar? dedi. Ben de kuşlar ne olacak? diye sordum. Şöyle bir düşünün, pencerenizden dışarı bakın. Ocak veya Şubat ayında olduğumuzu hayal edin. Dışarıda bir metre kar var, Huzurevinde ne gibi sesler duyarsınız? dedi. Şey, bazı sakinlerin homurdanmalarını duyuyorsunuz. Belki de kahkahalar duyuyorsunuz. Farklı bölgelerde televizyon sesleri duyuyorsunuz. Belki de istediğimizden biraz daha fazla. Dedim. Anon sisteminden bir duyuru duyacaksınız. Başka ne tür sesler duyuyorsunuz? Şey, personelin birbirleriyle ve sakinlerle etkileşimini duyuyorsunuz, dedim. Evet, dedi. Ama hayatın, olumlu hayatın sesleri nelerdir? Kuş ötüşünden bahsediyorsun. Evet. Bu kuş ötüşünü oluşturmak için kaç kuşla konuşuyorsunuz? diye sordum. Yüz tane koyalım, dedi. Yüz kuş mu? Bu yerde mi? dedim. Aklını kaçırmış olmalısın. Hiç iki köpek, dört kedi ve yüz kuşun olduğu bir evde yaşadın mı? O da, hayır, ama denemeye değmez miydi? Dedi. İşte Doktor Thomas ile aramdaki temel fark bu. Odada oturan diğer üç kişinin gözleri yuvalarından fırlamış, aman tanrım, bunu gerçekten yapmak istiyor muyuz? Diyorlardı. Doktor Thomas, bu konuya ilgim var, alışılmışın dışında düşünmek istiyorum. Ama bir hayvanat bahçesi gibi görünmek ya da kokmak istemiyorum, dedim. Bunu yapmayı hayal bile edemiyorum. Benimle biraz vakit geçirir misin? Dedi. Bunun gerçekten değerli bir şey olduğunu bana kanıtlamanız gerekiyor, dedim. Bu, Thomas'ın ihtiyacı olan fırsattı. Halbert hayır dememişti. Sonraki birkaç toplantıda Thomas, onu ve ekibin geri kalanını ikna etmeyi başardı. Onlara üç belayı, huzur evlerindeki insanların can sıkıntısından, yalnızlıktan ve çaresizlikten öldüğünü ve bu rahatsızlıkların çaresini bulmak istediklerini hatırlattı. Bunun için denemeye değer her şey değil miydi? Başvuruyu yaptılar. Halbert, başvurunun kabul edilme şansı olmadığını düşünüyordu. Ancak Thomas, yetkililerle bizzat görüşmek üzere eyalet başkentine bir ekip gönderdi. Ve Hibe ile birlikte, projeyi hayata geçirmek için gereken tüm düzenleyici muafiyetleri kazandılar. Halbert, haberi aldığımızda, aman tanrım, bunu yapmak zorundayız, dedim, diye hatırladı. Bu işi başarma görevi, hemşirelik müdürü Lloyd Greising'e düştü. 60'lı yaşlarında olan Greising, yıllardır huzur evlerinde çalışıyordu. Yaşlıların yaşamlarını iyileştirmenin yeni bir yolunu deneme fırsatı onu derinden cezbetmişti. Bana bunun büyük bir deney gibi hissettirdiğini ve görevinin Thomas'ın bazen farkında olmayan iyimserliği ile personel üyelerinin korkuları ve ataletleri arasında denge kurmak olduğuna karar verdiğini söyledi. Bu görev küçük değildi. Her yerin, işlerin nasıl yapıldığına dair köklü bir kültürü vardır. Thomas bana, kültür, paylaşılan alışkanlıkların ve beklentilerin toplamıdır dedi. Ona göre, alışkanlıklar ve beklentiler, kurumsal rutinleri ve güvenliği iyi bir yaşam sürmekten daha öncelikli hale getirmiş ve huzurevinin sakinleriyle birlikte yaşayacak tek bir köpek bile getirmesini engellemişti. Her huzurevi sakininin hayatının düzenli bir parçası haline getirmek için yeterli sayıda hayvan, bitki ve çocuk getirmek istiyordu. Kaçınılmaz olarak personelin yerleşik rutinleri bozulacaktı, ama zaten amaç da bu değil miydi? Kültürün muazzam bir ataleti vardır, dedi. İşte bu yüzden kültürdür. Kalıcı olduğu için işe yarar. Kültür, yeniliği daha doğmadan boğar. Ataletle mücadele etmek için doğrudan direnişe karşı koymaya karar verdi. Thomas, sert bir şekilde vurmak dedi. Buna büyük patlama adını verdi. Bir köpek, bir kedi veya bir kuş getirip herkesin nasıl tepki vereceğini beklemeyeceklerdi. Tüm hayvanları aşağı yukarı aynı anda getireceklerdi. O sonbaharda, Target adında bir tazı, Ginger adında bir kucak köpeği, dört kedi ve kuşları eve getirdiler. Tüm yapay bitkilerini atıp her odaya canlı bitkiler koydular. Çalışanlar çocuklarını okuldan sonra vakit geçirmeleri için getirdiler, arkadaşlar ve aile evin arka tarafına bir bahçe ve çocuklar için bir oyun alanı kurdular. Bu bir tür şok terapisiydi. Ölçeğin bir örneği, 100 muhabbet kuşunu aynı gün teslim edilmek üzere sipariş etmişlerdi. 100 muhabbet kuşunu bir huzur evine nasıl getireceklerini çözmüşler miydi? Hayır, çözememişlerdi. Teslimat kamyonu geldiğinde kuş kafesleri gelmemişti. Bu nedenle şoför onları zemin kattaki güzellik salonuna bıraktı, kapıyı kapattı ve gitti. Kafesler aynı günün ilerleyen saatlerinde, ancak demont halde, düz kutular içinde geldi. Thomas, tam bir kaos yaşanmıştı dedi. O anı hatırladıkça hala yüzünde bir gülümseme beliriyor. O, işte öyle bir insan. O, eşi Jules, hemşirelik müdürü Greising ve birkaç kişi daha saatlerce kafesleri kurmakla, muhabbet kuşlarını salonun etrafındaki tüy bulutunun içinde kovalamakla ve kuşları her sakinin odasına teslim etmekle uğraştılar. Yaşlılar salonun pencerelerinin dışında toplanıp olanları izlediler. Kahkahalara boğuldular, dedi Thomas. Şimdi ekibin beceriksizliğine hayret ediyor. Ne yaptığımızı hiç bilmiyorduk. Bilmiyorduk, gerçekten bilmiyorduk. İşte işin güzelliği de buydu. O kadar bariz bir şekilde beceriksizdiler ki, neredeyse herkes gardını düşürdü ve işe koyuldu, sakinler de dahil. Yapabilen herkes kafesleri gazete kağıdıyla kapladı, köpekleri ve kedileri yerleştirdi, çocukları yardıma çağırdı. Muhteşem bir kaostu ya da Gryzing'in diplomatik sözleriyle, gergin bir ortam. Anında birçok sorunu çözmek zorunda kaldılar, örneğin hayvanları nasıl besleyeceklerdi. Günlük besleme turları oluşturmaya karar verdiler. Jules, hizmet dışı bırakılmış bir psikiyatri hastanesinden eski bir ilaç arabası aldı ve ona kuş arabası adını verdiler. Kuş arabası kuş yemi, köpek maması ve kedi mamasıyla dolduruldu ve bir personel, Gazete altlıklarını değiştirmek ve hayvanları beslemek için arabayı her odaya itiyordu. Thomas, bir zamanlar tonlarca torazine dağıtan bir ilaç arabasını Meek Bons dağıtmak için kullanmanın güzel bir isyankar yanı olduğunu söyledi. Her türlü kriz yaşandı ve bunların herhangi biri deneyi sona erdirebilirdi. Bir gece saat üçte Thomas'a bir hemşireden telefon geldi. Bu alışılmadık bir durum değildi. Kendisi tıp direktörüydü. Ancak hemşire onunla konuşmak istemiyordu. Jude ile konuşmak istiyordu. Thomas onu telefona bağladı. Hemşire Jude'a, köpek yere kaka yapmış, dedi. Temizlemeye geliyor musun? Hemşireye göre bu iş, yetki alanının çok altındaydı. Köpek kakası temizlemek için hemşirelik okumamıştı. Jude reddetti. Thomas, komplikasyonlar ortaya çıktı, dedi. Ertesi sabah geldiğinde, hemşirenin kimsenin üzerine basmaması için dışkının üzerine bir sandalye koyduğunu gördü ve ayrıldı. Personelin bir kısmı, profesyonel hayvan bakıcılarının işe alınması gerektiğini düşünüyordu, hayvanların bakımı hemşirelik personelinin işi değildi ve kimse onlara bunun için ekstra ödeme yapmıyordu. Aslında, devlet bütçesindeki kesintiler nedeniyle huzur evi geri ödemelerinde iki veya üç yıldır neredeyse hiç zam almamışlardı. Oysa aynı devlet hükümeti bir sürü bitki ve hayvana para harcıyordu, diğerleri ise, tıpkı herhangi bir evde olduğu gibi, hayvanların herkesin paylaşması gereken bir sorumluluk olduğuna inanıyordu. Hayvanlarınız olduğunda, olaylar olur ve orada kim varsa, ister huzurevi müdürü ister hemşire yardımcısı olsun, yapılması gerekeni yapar. Bu, temelde farklı dünya görüşleri üzerine bir mücadeleydi, bir kurum mu yönetiyorlardı yoksa bir yuva mı sağlıyorlardı? Greising, ikinci görüşü teşvik etmek için çalıştı. Personelin sorumluluklarını dengelemesine yardımcı oldu. İnsanlar yavaş yavaş çeyisi hayata döndürmenin herkesin görevi olduğunu kabul etmeye başladılar. Ve bunu herhangi bir rasyonel argüman veya uzlaşma nedeniyle değil, sakinler üzerindeki etkisi kısa sürede göz ardı edilemez hale geldiği için yaptılar, sakinler uyanmaya ve hayata dönmeye başladılar. Thomas, konuşamayacaklarını sandığımız insanlar konuşmaya başladı, dedi. Tamamen içine kapanık ve yürüyemez durumda olan insanlar hemşire odasına gelip, köpeği gezdireceğim, demeye başladılar. Tüm muhabbet kuşları sakinler tarafından sahiplenildi ve isimlendirildi. İnsanların gözlerindeki ışık yeniden yandı. Thomas, bu deneyim hakkında yazdığı bir kitapta, personelin tuttuğu günlüklerden alıntılar yaptı ve bu günlüklerde hayvanların, ileri derecede bunama hastası olanlar da dahil olmak üzere, sakinlerin günlük yaşamlarında ne kadar yeri doldurulamaz hale geldiği anlatıldı. Gus kuşlarından gerçekten çok hoşlanıyor. Onların şarkılarını dinliyor ve kahvesinden onlara ikram edip edemeyeceğini soruyor. Bölge sakinleri işimi gerçekten kolaylaştırıyor, birçoğu bana kuşlarıyla ilgili günlük raporlar veriyor, örneğin, bütün gün şarkı söylüyor, yemek yemiyor, daha neşeli görünüyor. MC bugün benimle kuş gözlemine çıktı. Genellikle depo odasının kapısının yanında oturup beni girip çıkarken izler, bu yüzden bu sabah ona benimle gelmek isteyip istemediğini sordum. Çok hevesle kabul etti, böylece yola koyulduk. Ben kuşları beslerken ve sularken, MCM kabını benim için tuttu. Ona her adımı anlattım ve kuşların üzerine su püskürttüğümde kahkahalarla güldü. Chase Memorial Bakım Evi'nin sakinleri arasında artık 100 muhabbet kuşu, 4 köpek, 2 kedi, 1 tavşan kolonisi ve 1 yumurta tavuğu sürüsü bulunuyordu. Ayrıca yüzlerce iç mekan bitkisi ve gelişen bir sebze ve çiçek bahçesi de vardı. Bakım evinde personel için yerinde çocuk bakımı ve yeni bir okul sonrası programı da mevcuttu. Araştırmacılar, bu programın etkilerini iki yıl boyunca inceleyerek, Chase'in sakinleri için çeşitli ölçütleri yakındaki başka bir huzurevinin sakinleriyle karşılaştırdılar. Çalışmaları, sakin başına gereken reçete sayısının kontrol huzur evine göre yarıya düştüğünü ortaya koydu. Özellikle Haldol gibi ajitasyon için kullanılan psikotrop ilaçlarda azalma görüldü. Toplam ilaç maliyetleri karşılaştırma tesisinin sadece %38'ine düştü. Ölüm oranları ise %15 azaldı. Çalışma bunun nedenini açıklayamadı. Ancak Thomas bunun nedenini açıklayabileceğini düşündü. Ölüm oranlarındaki farkın, insanların yaşamak için bir nedene duydukları temel ihtiyaçtan kaynaklandığına inanıyorum. Ve diğer araştırmalar da bu sonuçla tutarlıydı. 1970'lerin başlarında, psikologlar Judith Rodin ve Ellen Langer, Koneç Şücut'taki bir huzurevinde her sakine bir bitki verilmesini sağlayan bir deney yaptılar. Sakinlerin yarısına bitkilerini sulama görevi verildi ve yaşamlarında sorumluluk almanın faydaları hakkında bir konferansa katıldılar. Diğer yarısının bitkileri sulandı ve personelin onların refahından sorumlu olduğu hakkında bir konferansa katıldılar. Bir buçuk yıl sonra, daha fazla sorumluluk almaya teşvik edilen grup bitki gibi küçük bir şey için bile daha aktif ve uyanık olduklarını ve daha uzun yaşadıklarını gösterdi. Thomas, kitabında Bailey adını verdiği bir adamın hikayesini anlattı. Bakım evine yatırılmasından 3 ay önce, 60 yıldan fazla süredir evli olduğu karısı vefat etmişti. Yemek yemeye olan ilgisini kaybetmiş ve çocukları günlük ihtiyaçlarında ona giderek daha fazla yardım etmek zorunda kalmıştı. Ardından arabasıyla bir hendeye çarpmış ve polis bunun bir intihar girişimi olabileceği ihtimalini gündeme getirmişti. Bailey hastaneden taburcu edildikten sonra, ailesi onu Chase'e yerleştirmişti. Thomas onunla tanışmasını şöyle hatırladı, bu adamın nasıl hayatta kaldığına hayret ettim. Son üç ayın olayları dünyasını altüst etmişti. Karısını, evini, özgürlüğünü ve belki de en kötüsü, varlığının bir anlam ifade ettiği duygusunu kaybetmişti. Hayatın neşesi onun için yok olmuştu. Bakım evinde, antidepresan ilaçlara ve onu cesaretlendirme çabalarına rağmen, durumu giderek kötüleşti. Yürümeyi bıraktı, kendini yatağa kapattı, yemek yemeyi reddetti. Ancak bu sıralarda yeni bir program başladı ve ona bir çift muhabbet kuşu teklif edildi. Yakında gideceğini bilen birinin kayıtsızlığıyla kabul etti, dedi Thomas. Ama değişmeye başladı. Değişiklikler ilk başta inceydi. Bailey, yeni baktığı kuşların aktivitelerini izleyebilmek için yatağında kendine yer açıyordu. Kuşlarına bakmaya gelen personele kuşların nelerden hoşlandıkları ve nasıl oldukları konusunda tavsiyelerde bulunmaya başladı. Kuşlar onu dışarı çıkarıyordu. Thomas için bu, canlıların ne sağladığına dair teorisinin mükemmel bir göstergesiydi. Can sıkıntısının yerine kendiliğindenlik sunuyorlar. Yalnızlığın yerine arkadaşlık sunuyorlar. Çaresizliğin yerine başka bir varlığa bakma şansı sunuyorlar. Thomas, Bayel tekrar yemek yemeye, kendi başına giyinmeye ve odasından çıkmaya başladı, diye bildirdi. Köpeklerin her öğleden sonra yürüyüşe çıkarılması gerekiyordu ve o da bu iş için biçilmiş kaftan olduğunu bize gösterdi. Üç ay sonra, evden ayrılıp kendi evine geri döndü. Thomas, programın onun hayatını kurtardığına inanıyor. Bunun olup olmaması belki de önemsizdir. Thomas'ın deneyinin en önemli bulgusu, yaşamak için bir nedene sahip olmanın engelli yaşlıların ölüm oranlarını azaltabileceği değildi. En önemli bulgu, onlara yaşamak için nedenler sağlamanın mümkün olduğuydu, hepsi bu. Hatta olup bitenlerin çoğunu kavrama yeteneğini kaybetmiş, çok şiddetli bunama hastası olan kişiler bile daha anlamlı, keyifli ve tatmin edici bir yaşam deneyimleyebiliyordu. İnsanların hayatta olmanın ne kadar daha değerli olduğunu ölçmek, ne kadar az ilaca bağımlı olduklarını veya ne kadar daha uzun yaşayabildiklerini ölçmekten çok daha zordur. Ama bundan daha önemli bir şey olabilir mi? 1908'de, Harvardlı filozof Georgia Royce, Sadakat Felsefesi başlıklı bir kitap yazdı. Royce, yaşlanmanın zorluklarıyla ilgilenmiyordu. Ancak, kendi ölümlülüğünü düşünen herkes için temel bir bilmeceyle ilgileniyordu. Royce, sadece var olmanın sadece barınma, beslenme, güvenlik ve hayatta olmanın neden bize boş ve anlamsız geldiğini anlamak istiyordu. Hayatın değerli olduğunu hissetmek için daha neye ihtiyacımız var? Ona göre cevap, hepimizin kendimizden öte bir amaç arayışında olmamızdı. Bu, ona göre, insanın özünde var olan bir ihtiyaçtı. Amaç büyük, aile, ülke, ilke, veya küçük bir inşaat projesi, bir evcil hayvanın bakımı, olabilirdi. Önemli olan, amaca değer atfederek ve onun için fedakarlık yapmaya değer görerek hayatımıza anlam kazandırmamızdı. Royce, kişinin kendi çıkarlarının ötesinde bir amaca adanmasını sadakat olarak adlandırdı. Bunu bireyciliğin zıttı olarak gördü. Bireyci, kendi çıkarlarını her şeyin önüne koyar, kendi acısını, zevkini ve varlığını en büyük kaygısı olarak görür. Bir bireyci için, kendi çıkarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan amaçlara sadakat gariptir. Böyle bir sadakat özveriyi teşvik ettiğinde, hatta endişe verici olabilir, insanları tiranların sömürüsüne açık bırakan yanlış ve mantıksız bir eğilimdir. Hiçbir şey kendi çıkarlarından daha önemli olamaz ve öldüğünüzde yok olduğunuz için özveri anlamsızdır. Royce, bireyci görüşe hiç sempati duymuyordu. Bencillik her zaman bizimleydi, diye yazdı. Ama bencil olma hakkı hiçbir zaman bu kadar ustaca savunulmamıştı. Aslında, insanların sadakate ihtiyacı olduğunu savundu. Bu mutlaka mutluluk getirmez, hatta acı verici bile olabilir. Ancak hayatlarımızın katlanılabilir olması için hepimizin kendimizden daha büyük bir şeye bağlılığa ihtiyacı vardır. Bunun olmadan, bizi yönlendirecek tek şey arzularımızdır ve bunlar geçici, kaprisli ve doyumsuzdur. Nihayetinde sadece azap sağlarlar. Doğam gereği, sayısız atalardan kalma eğilimin bir tür buluşma noktasıyım. An be an, bir dürtüler koleksiyonuyum, diye gözlemledi Royce. İçsel ışığı göremiyoruz. Dışsal olanı deneyelim. Ve biz de öyle düşünüyoruz. Ölümümüzden sonra dünyaya ne olacağı konusunda derin bir endişe duyduğumuzu düşünün. Eğer kişisel çıkarlar hayattaki anlamın temel kaynağı olsaydı, insanların ölümünden bir saat sonra tanıdıkları herkesin yeryüzünden silinmesi umurunda olmazdı. Oysa bu durum çoğu insan için büyük önem taşıyor. Böyle bir olayın hayatlarımızı anlamsız kılacağını düşünüyoruz. Ölümün anlamsız olmamasının tek yolu, kendinizi daha büyük bir şeyin parçası olarak görmektir, bir aile, bir topluluk, bir toplum. Bunu yapmazsanız, ölümlülük sadece bir dehşettir. Ama yaparsanız, öyle olmaz. Royce'un dediği gibi, sadakat, sıradan varoluşumuzun paradoksunu, kendimizin dışında hizmet edilmesi gereken nedeni ve içimizde bu hizmeti yapmaktan zevk alan ve bu hizmette engellenmeyen, aksine zenginleşen ve ifade edilen iradeyi göstererek çözer. Daha yakın zamanlarda, psikologlar bu fikrin bir versiyonu için aşkınlık terimini kullanmışlardır. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde kendini gerçekleştirme seviyesinin üzerinde, insanların diğer varlıkların potansiyellerine ulaşmalarını görme ve onlara yardım etme konusunda aşkın bir arzuya sahip olduklarını öne sürerler. Zamanımız azalırken, hepimiz basit zevklerde teselli ararız, arkadaşlık, günlük rutinler, Güzel yemeklerin tadı, yüzümüzde güneşin sıcaklığı. Başarı ve biriktirmenin ödülleriyle daha az ilgilenir, sadece var olmanın ödülleriyle daha çok ilgileniriz. Ancak daha az hırslı hissetsek de, geride bırakacağımız miras konusunda da endişeleniriz. Ve hayatı anlamlı ve değerli kılan, kendimizin dışında amaçlar belirleme konusunda derin bir ihtiyacımız olur. Bill Thomas'ın, Eden Alternatifi adını verdiği bir programla Chase Memorial huzur evine kazandırdığı hayvanlar, çocuklar ve bitkilerle, sakinlere sadakatlerini ifade etmeleri için küçük bir fırsat sundu. Bu, sadece var olmanın ötesinde bir şeye tutunmaları için sınırlı ama gerçek bir fırsattı. Ve onlar da bu fırsatı büyük bir iştahla değerlendirdiler. Genç bir doktor olsanız ve 1992 civarında tüm bu hayvanları, Çocukları ve bitkileri steril bir bakım evine getirseniz, gözlerinizin önünde adeta sihir gerçekleştiğini görürsünüz, dedi Thomas bana. İnsanların canlandığını görürsünüz, dünya ile etkileşime girmeye başladıklarını, sevmeye, önemsemeye ve gülmeye başladıklarını görürsünüz. Bu sizi hayrete düşürür. Tıp ve onun hasta ve yaşlı bakımı için yarattığı kurumlarla ilgili sorun, hayatı anlamlı kılan şey konusunda yanlış bir görüşe sahip olmaları değil. Sorun, neredeyse hiç görüşe sahip olmamalarıdır. Tıbbın odak noktası dardır. Tıp uzmanları sağlığın onarımına odaklanır, ruhun beslenmesine değil. Yine de ve bu acı verici bir paradoks son günlerimizde nasıl yaşayacağımızı büyük ölçüde onların belirlemesi gerektiğine karar verdik. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir, hastalık, yaşlanma ve ölümün zorluklarını tıbbi kaygılar olarak ele aldık. Bu, kaderimizi insan ihtiyaçlarını anlama yeteneklerinden çok teknik becerileriyle değer verilen insanların ellerine bırakan bir sosyal mühendislik deneyi oldu. Bu deney başarısız oldu. Eğer hayatta tek aradığımız şey güvenlik ve koruma olsaydı, belki farklı bir sonuca varabilirdik. Ancak değerli ve anlamlı bir yaşam ararken, bunu mümkün kılacak koşullardan sürekli olarak mahrum bırakıldığımız için Modern toplumun yaptıklarını başka türlü görmek mümkün değil. Bill Thomas, huzurevini yeniden şekillendirmek istiyordu. Karen Wilson ise tamamen ortadan kaldırıp yerine destekli yaşam tesisleri kurmayı hedefliyordu. Ancak ikisi de aynı fikrin peşindeydi, bağımlılık durumundaki insanların varoluşun değerini sürdürmelerine yardımcı olmak. Thomas'ın ilk adımı, insanlara bakacak canlı bir varlık vermekti. Wilson'ınki ise onlara kilitleyebilecekleri bir kapı ve kendi mutfaklarını vermekti. Projeler birbirini tamamladı ve yaşlı bakımında yer alan insanların düşünce biçimini değiştirdi. Soru artık, fiziksel bozulma nedeniyle bağımlı hale gelen insanlar için daha iyi bir yaşamın mümkün olup olmadığı değildi, bunun mümkün olduğu açıktı. Şimdi soru, temel bileşenlerin neler olduğuydu? Dünyanın dört bir yanındaki kurumlardaki profesyoneller cevap aramaya başladılar. 2010 yılında, Lou Sanders'ın kızı Shelly, babası için bir huzur evi ararken, bu değişimin farkında değildi. Onun gibi biri için var olan yerlerin büyük çoğunluğu, iç karartıcı bir şekilde hapishane gibiydi. Ancak ülke genelinde ve şehirde, bağımlı yaşamı yeniden şekillendirmeyi amaçlayan yeni yerler ve programlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Boston banyolarında, evime sadece 20 dakika uzaklıkta, Charles Nehri kıyısında Newbridge adında yeni bir emeklilik topluluğu vardı. Standart bakım sürekliliği çerçevesi üzerine inşa edilmişti, bağımsız yaşam, destekli yaşam ve bir huzurevi kanadı bulunuyordu. Ancak kısa süre önce ziyaret ettiğim huzurevi, aşina olduğum diğer huzurevlerine hiç benzemiyordu. Sonsuz hastane koridorları boyunca paylaşımlı odalarda her katta 60 kişiyi barındırmak yerine, Newbridge en fazla 16 kişiyi barındıran daha küçük bölümlere ayrılmıştı. Her bölüm hane halkı olarak adlandırılıyordu ve bir hane halkı gibi işlev görmesi amaçlanmıştı. Odaların hepsi özeldi ve yemek odası, mutfak ve aktivite odası bulunan ortak bir yaşam alanının etrafına inşa edilmişti, tıpkı bir ev gibi. Evler insan büyüklüğündeydi, bu da temel amaçlardan biriydi. Araştırmalar, 20 kişiden az kişinin yaşadığı birimlerde kaygı ve depresyonun daha az olduğunu, daha fazla sosyalleşme ve arkadaşlık kurulduğunu, güvenlik duygusunun arttığını ve hatta sakinlerde demans geliştiği durumlarda bile personelle daha fazla etkileşim olduğunu göstermiştir. Ancak tasarımın sadece büyüklükten ibaret olmadığını da belirtmek gerekir. Evler özellikle klinik bir ortam hissi vermemek için inşa edilmişti. Açık tasarım, sakinlerin diğerlerinin neler yaptığını görmelerini sağlayarak, onlara katılmalarını teşvik ediyordu. Merkezi bir mutfağın varlığı, bir kişi atıştırmak istediğinde gidip atıştırmalık yiyebileceği anlamına geliyordu. Sadece durup insanları izlerken, gerçek evlerde olduğu gibi, hareketin sınırları aştığını görebiliyordum. İki adam yemek odasında iskambil oynuyordu. Bir hemşire, hemşire istasyonunun arkasına çekilmek yerine mutfakta evraklarını dolduruyordu. Tasarımda mimariden daha fazlası vardı. Tanıştığım personelin, diğer huzur evlerinde karşılaştıklarımdan farklı bir dizi inanç ve beklentisi vardı. Örneğin, yürümek patolojik bir davranış olarak ele alınmıyordu. Bu, 99 yaşında Roda Makover adında bir büyük anneyle tanıştığımda hemen anlaşıldı. Lou Sanders gibi, o da sık sık düşmesine neden olan tansiyon sorunları ve siyatik geliştirmişti. Daha da kötüsü, yaşa bağlı retina dejenerasyonundan dolayı neredeyse kör olmuştu. Seni tekrar görsem tanıyamam, saçların grileşmiş, dedi Makover bana. Ama gülümsüyorsun, bunu görebiliyorum. Zihni hala hızlı ve keskindi. Ancak körlük ve düşme eğilimi kötü bir kombinasyon oluşturuyordu. Günde 24 saat yardım olmadan yaşaması imkansız hale gelmişti. Normal bir bakım evinde, güvenliği için tekerlekli sandalyeye mahkum edilirdi. Ancak burada yürüyordu. Elbette riskler vardı. Yine de, oradaki personel hareketliliğin ne kadar önemli olduğunu anlıyordu. Sadece sağlığı için değil, tekerlekli sandalyede fiziksel gücü hızla azalacaktı, daha da önemlisi refahı için. ''Aman Tanrım, artık kendi başıma tuvalete gidebiliyorum.'' dedi Makover bana. ''Bunun önemsiz bir şey olduğunu düşünürsünüz. Gençsiniz, büyüyünce anlayacaksınız ama hayattaki en güzel şey kendi başınıza tuvalete gidebilmektir.'' Bana Şubat ayında 100 yaşına gireceğini söyledi. ''Bu inanılmaz.'' dedim. ''Bu çok yaşlıca.'' diye yanıtladı. Ona büyük babamın neredeyse 110 yaşına kadar yaşadığını söyledim. ''Allah korusun.'' dedi. Birkaç yıl önce kendi dairesi vardı. Orada çok mutluydum. Yaşıyordum. İnsanların yaşaması gerektiği gibi yaşıyordum. Arkadaşlarım vardı, oyunlar oynuyordum. Biri arabayı alırdı ve giderdik. Yaşıyordum. Sonra siyatik, düşmeler ve görme kaybı geldi. Başka bir huzur evine taşındı ve deneyim korkunçtu. Neredeyse kendisine ait her şeyi kaybetti mobilyalarını, hatıralarını ve kendini paylaşımlı bir odada, Düzenli bir programla ve yatağının üzerinde bir haçla buldu, ki Yahudi olduğum için bunu hiç beğenmedim. Newbridge'e taşınmadan önce bir yıl orada kaldı ve hiçbir şey kıyaslanamaz. Hiçbir şey kıyaslanamaz, dedi. Burası Goffman'ın akıl hastanesinin tam tersiydi. Öncüler, insanların hem mahremiyete hem de topluluğa, esnek günlük ritimlere ve kalıplara ve çevrelerindekilerle şefkatli ilişkiler kurma olasılığına ihtiyaç duyduklarını öğreniyorlardı. Macover, burada kendi evimde yaşıyormuş gibiyim, dedi. Köşeyi dönünce, 79 yaşındaki anne Bravman ve 86 yaşındaki Rita Khan ile karşılaştım. Bana bir hafta önce sinemaya gittiklerini söylediler. Resmi, önceden planlanmış bir grup gezisi değildi. Sadece iki arkadaş, Perşembe akşamı Kral'ın Konuşması filmini izlemeye karar vermişlerdi. Bravman güzel bir turkuaz kolye takmış, Kaan ise allık, Mavi göz farı ve yeni bir kıyafet giymişti. Bir hemşire yardımcısının da onlara katılmayı kabul etmesi gerekmişti. Bravman, Multiple Sclerosis nedeniyle belden aşağısı felçliydi ve motorlu tekerlekli sandalye ile hareket ediyordu, Kahn ise düşmeye yatkındı ve yürüteç kullanması gerekiyordu. Onları götürecek tekerlekli sandalye erişimine uygun bir araç için 15 dolarlık ücreti ödemek zorunda kaldılar. Ama gitmeleri mümkündü. Daha sonra DVD'den Sex and the City dizisini izlemeyi dört gözle bekliyorlardı. 50 ton gri okudunuz mu? diye sordu Kaan bana, muzip bir şekilde. Alçak gönüllülükle, bunu yapmadığımı itiraf ettim. Zincirlerden ve benzeri şeylerden hiç haberim olmamıştı, dedi hayretle. Ben duymuş muydum? diye sordu. Gerçekten de o soruya cevap vermek istemedim. Newbridge, sakinlerinin evcil hayvan beslemesine izin veriyordu ancak Bill Thomas'ın eden alternatifinin yaptığı gibi hayvanları aktif olarak içeri almıyordu ve bu nedenle hayvanlar oradaki yaşamın önemli bir parçası haline gelmemişti. Ancak çocuklar gelmişti. Newbridge, anaokulundan 8. sınıfa kadar öğrencilerin gittiği özel bir okulla aynı araziyi paylaşıyordu ve iki yer derinden iç içe geçmişti. Önemli yardıma ihtiyaç duymayan sakinler özel ders öğretmenliği ve okul kütüphaneciliği yapıyordu. Sınıflar ikinci, dünya savaşını işlerken, ders kitaplarında okudukları konular hakkında birinci elden bilgiler veren gazilerle görüşüyorlardı. Öğrenciler de her gün Newbridge'e girip çıkıyordu. Daha küçük öğrenciler, sakinlerle aylık etkinlikler düzenliyorlardı, sanat sergileri, bayram kutlamaları veya müzik performansları. 5. ve 6. sınıf öğrencileri fitness derslerini sakinlerle birlikte yapıyordu. Ortaokul öğrencilerine demanslı kişilerle nasıl çalışılacağı öğretiliyor ve huzurevi sakinleriyle bir arkadaşlık programına katılıyorlardı. Çocuklar ve sakinler arasında yakın bireysel ilişkiler gelişmesi alışılmadık bir durum değildi. Alzheimer hastalığının ileri evresinde olan bir sakinle arkadaşlık kuran bir çocuktan, adamın cenazesinde konuşma yapması bile istendi. Bu küçük çocuklar çok sevimli, dedi Rita Kahn. Bana anlattığına göre, çocuklarla olan ilişkisi, günlerinin en tatmin edici iki yönünden biriydi. Diğeri ise alabildiği derslerdi. Dersler, dersler, dersleri çok seviyorum. Bağımsız Yaşam bölümündeki sakinlerden birinin verdiği güncel olaylar dersine katıldı. Başkan Obama'nın başkan olarak henüz İsrail'i ziyaret etmediğini öğrenince, ona bir e-posta gönderdi. Gerçekten de bu adama kalkıp İsrail'e gitmesini söylemem gerektiğini hissettim. Bu tür bir yerin karşılanamaz olabileceği düşünülüyordu. Ancak bunlar zengin insanlar değildi. Rita Kahn bir zamanlar tıbbi kayıt yöneticisiydi ve kocası bir lise rehberlik danışmanıydı. Anne Bravman Massachusetts Genel Hastanesi'nde hemşireydi ve kocası ofis malzemeleri işindeydi. Roda McOver eskiden muhasebeciydi ve kocası kuru gıda satıcısıydı. Mali açıdan bu insanlar Lou Sanders'tan farklı değildi. Nitekim, Newbridge'in huzur evi sakinlerinin %70'i birikimlerini tüketmiş ve kalış masraflarını karşılamak için devlet yardımına başvurmuştu. Newbridge, Yahudi topluluğuyla olan yakın bağları sayesinde önemli miktarda hayırseverlik desteği toplamayı başarmıştı ve bu da ayakta kalması için hayati önem taşıyordu. Ancak Shelley ve kocasının yaşadığı yere yakın, bir saatten daha kısa bir mesafede, Newbridge'in kaynaklarına sahip olmayan, ancak yine de aynı derecede dönüştürücü olmayı başaran bir projeyi ziyaret ettim. Peter Sanborn Place, 1983 yılında yerel topluluktan bağımsız, düşük gelirli yaşlılar için 73 daireli, devlet destekli bir apartman binası olarak inşa edilmişti. 1996'dan beri müdürlüğünü yapan Jacqui Carson, Orada huzur evi düzeyinde bakım sağlamayı amaçlamamıştı. Ancak, kiracıları yaşlandıkça, eğer isterlerse onları kalıcı olarak barındırmanın bir yolunu bulması gerektiğini hissetti ve gerçekten de istediler. Başlangıçta sadece ev işlerinde yardıma ihtiyaçları vardı. Carson, yerel bir ajanstan çamaşır, alışveriş, temizlik ve benzeri işlerde yardımcı olacak kişiler ayarladı. Daha sonra bazı sakinler güçsüzleşti ve onlara baston ve yürüteç veren ve güçlendirme egzersizleri öğreten fizyoterapistler getirdi. Bazı sakinlerin kateter, cilt yaralarının bakımı ve diğer tıbbi tedavilere ihtiyacı vardı. Bu yüzden ziyaretçi hemşireler organize etti. Evde bakım ajansları ona sakinlerini huzur evlerine taşıması gerektiğini söylemeye başladığında, Carson direndi. Kendi ajansını kurdu ve işi olması gerektiği gibi yapacak, insanlara yemeklerden tıbbi randevulara kadar her konuda yardımcı olacak kişiler işe aldı. Ardından sakinlerden birine Alzheimer hastalığı teşhisi kondu. Carson, birkaç yıl boyunca ona baktım, dedi, ama durumu ilerledikçe buna hazır değildik. Günün her saati kontrole ve tuvalete ihtiyacında yardıma ihtiyacı vardı. Artık sağlayabileceği şeylerin sınırına ulaştığını ve onu bir huzur evine yerleştirmek zorunda kalacağını düşünmeye başladı. Ancak oğulları, Sanborn Place'in ilk gece vardiyası personelini işe almak için para toplayan Alzheimer'ı Tedavi Fonu adlı bir hayır kurumuna bağlıydılar. Yaklaşık 10 yıl sonra, 70 küsur sakininden sadece 13'ü hala bağımsızdı. 25'i yemek, alışveriş ve benzeri konularda yardıma ihtiyaç duyuyordu. 35'i ise bazen günde 24 saat kişisel bakım konusunda yardıma ihtiyaç duyuyordu. Ancak Sanborn Place, sertifikalı bir huzur evi veya hatta destekli yaşam tesisi olmaktan kaçındı. Resmi olarak, hala sadece düşük gelirli bir apartman kompleksi, ancak yöneticisi, ne olursa olsun, insanların kendi evlerinde, kendi yaşam tarzlarında, sonuna kadar yaşamalarını sağlamaya kararlı bir yer. Carson, Ruth Barrett adında bir sakinle tanıştığını ve onun, bir insanın ne kadar engelli olup da kendi evinde yaşamaya devam edebileceğine dair bir fikir verdiğini söyledi. 85 yaşındaydı ve 11 yıldır orada yaşıyordu, diye ekledi Carson. Kalp yetmezliği ve kronik akciğer hastalığı nedeniyle oksijen desteğine ihtiyaç duyuyordu ve artrit komplikasyonları ile kontrol altına alınması zor diyabeti nedeniyle 4 yıldır yürüyemiyordu. Barrett, motorlu tekerlekli sandalyesinden yürüyorum, diye itiraz etti. Carson kıkırdadı. Sen yürümüyorsun, Ruti. Çok fazla yürümüyorum, diye yanıtladı Berit. Bazı insanlar yaşlandıkça ince dallara dönüşür. Bazıları ise gövde olur. Barrett bir gövdeydi. Carson, tekerlekli sandalyesinden yatağa veya tuvalete güvenli bir şekilde taşınabilmesi için 24 saat kesintisiz yardıma ve hidrolik bir asansöre ihtiyacı olduğunu açıkladı. Hafızası da zayıflamıştı. Hafızam çok iyi, diye ısrar etti Berit, bana doğru eğilerek. Haksız yere ona kaç yaşında olduğunu sordum. 55, dedi, ki bu sadece 30 yıl kadar yanlıştı. Yine de geçmişi, en azından uzak geçmişi, oldukça iyi hatırlıyordu. Liseyi bitirmemişti. Evlenmiş, bir çocuğu olmuş ve boşanmıştı. Geçimini sağlamak için yıllarca yerel bir lokantada garsonluk yapmıştı. Sonunda toplamda üç kocası olmuştu. Onlardan birinden bahsetti ve ondan bana onun hakkında bilgi vermesini istedim. Kendini asla çalışarak öldürmedi, dedi. İstekleri mütevazıydı. Rutininde huzur buluyordu, keyifli bir kahvaltı, radyoda müzik, lobide arkadaşlarıyla veya telefonda kızıyla sohbet, öğleden sonra kısa bir şekerleme. Haftada 3 veya 4 gece, insanlar kütüphanede DVD'den film izlemek için toplanırdı ve o da neredeyse her zaman onlara katılırdı. Cuma öğle yemeklerine gitmeyi çok severdi, personel onu 3 kat yetişkin bezine sardırıp geri döndüğünde temizlemek zorunda kalsa bile. Diyabet hastaları için teknik olarak yasak olmasına rağmen, her zaman buzsuz, tuzsuz bir margarita sipariş ederdi. Carson, kiracıları hakkında, mahallelerinde yaşadıkları gibi yaşıyorlar, dedi. İstedikleri takdirde kendileri için kötü seçimler yapma özgürlüğüne hala sahipler. Bunu başarmak, tahmin ettiğimden daha fazla dayanıklılık gerektirdi. Carson sık sık sağlık sistemiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Tek bir acil servis ziyareti, kendisinin ve ekibinin yaptığı tüm çalışmaları alt üst edebilirdi. Hastanede, sakinlerinin temel ilaç hatalarına maruz kalması, saatlerce sedyelerde yatırılması, bu da ince yatakların basıncından dolayı derilerinin yıpranmasına ve açık yatak yaraları oluşmasına neden oluyordu, ve Sanborn Place'i bilgi veya planlama için asla aramayan doktorların atanması zaten yeterince kötüydü. Sakinler ayrıca sık sık rehabilitasyon merkezlerine gönderiliyor ve kendilerine ve ailelerine bir daha asla apartman hayatına geri dönemeyecekleri söyleniyordu. Carson, Sanborn Place'in sakinlerinin bakımı konusunda danışılmayı beklediğini ve onları her zaman güvenli bir şekilde evlerine geri götürebileceğini anlayan bireysel ambulans servisleri ve hastanelerle yavaş yavaş ilişkiler kurdu. Hatta asistan doktorların bile eğitime ihtiyacı vardı. Carson, o gün Alzheimer hastası olan 93 yaşındaki bir kadının doktoruyla yaptığı bir konuşmayı anlattı. O güvende değil, dedi doktor ona. Bir bakım evine yerleştirilmesi gerekiyor. Neden, diye yanıtladı Carson. Yatak koruyucularımız var, alarmlarımız var, GPS takip sistemimiz var, kadına iyi bakılıyordu. Arkadaşları ve tanıdık bir çevresi vardı. Carson ondan sadece fizik tedavi siparişi vermesini istiyordu. Buna ihtiyacı yok, bunu nasıl yapacağını hatırlamayacak, dedi. Evet, öyle, diye ısrar etti. Onun bir bakım evinde olması gerekiyor. Carson, ona, emekli olmalısınız, demek istedim, diye anlattı. Bunun yerine hastaya, doktorunuzu değiştirelim, çünkü artık öğrenmek için çok yaşlı, dedi. Kadının ailesine de, enerjimi boşa harcayacaksam, bu onun için olmayacak, dedi. Carson'dan, sakinlerinin durumları ne olursa olsun kendi hayatlarına devam edebilmelerini sağlama felsefesini açıklamasını istedim. Felsefesinin, bunu bir şekilde çözeceğiz olduğunu söyledi. Önümüze çıkan tüm engelleri aşacağız. Sanki bir kuşatma planı yapan bir general gibi konuştu. Muhtemelen her sınırı ve daha fazlasını zorluyorum. Engeller büyük ve küçüktü ve bunların birçoğuyla nasıl en iyi şekilde başa çıkabileceğini hala çözmeye çalışıyordu. Örneğin, diğer sakinlerin evlerinde kalmalarına yardımcı olma çabalarına sakinlerin kendilerinin itiraz edebileceğini tahmin etmemişti, ancak bazıları itiraz ediyor. Ona, filanca artık burada olmamalı. Geçen yıl bingo oynayabiliyordu, şimdi nereye gideceğini bile bilmiyor diyorlarmış. Onlarla tartışmak işe yaramadı, bu yüzden Carson yeni bir taktik deniyordu. Diyorum ki, tamam, gidip onun için yaşayacak bir yer bulalım. Ama sen de benimle geleceksin, çünkü gelecek yıl sen de aynı durumda olabilirsin. Şimdiye kadar bu, meseleyi çözmek için yeterli gibi görünüyor. Başka bir örnek, sakinlerin çoğunun evcil hayvanları vardı ve onları yönetmekte giderek artan zorluklara rağmen, onları beslemek istiyorlardı. Bu yüzden personelini kedilerin kum kutularını boşaltmakla görevlendirdi. Ancak personel, kedilerden daha fazla ilgi gerektirdikleri için köpeklere karşı isteksizdi. Bununla birlikte, Carson son zamanlarda ekibinin küçük köpeklerle nasıl yardımcı olabileceğine dair yollar bulmuştu ve sakinlerin onları beslemelerine izin vermeye başlamışlardı. Büyük köpekler hala çözülmemiş bir sorundu. Köpeğinize bakabilmeniz gerekiyor, dedi. Eğer köpeğiniz evin hakimi ise, bu o kadar iyi bir fikir olmayabilir. Yaşlılıkta hayatları anlamlı kılmak yeni bir şey. Bu nedenle, onları sadece güvenli hale getirmekten daha fazla hayal gücü ve yaratıcılık gerektiriyor. Rutin çözümler henüz tam olarak tanımlanmadı. Bu yüzden Carson ve onun gibiler, bunları tek tek, bireylere odaklanarak çözmeye çalışıyorlar. Birinci kattaki kütüphanenin dışında, Ruth Beckett bir grup arkadaşıyla sohbet ediyordu. 90 yaşında, minyon bir kadındı, gövdesinden çok ince bir dala benziyordu ve yıllar önce dul kalmıştı. Kötü bir düşme sonucu hastaneye ve ardından bir huzur evine yatırılana kadar evinde yalnız yaşamıştı. Benim sorunum şu ki, ben dengesizim, dedi, ve dengesiz doktor diye bir şey yoktur. Ona Sanborn Place'e nasıl geldiğini sordum. İşte o zaman bana oğlu Wayne'den bahsetti. Wayne, yeterli oksijen almadan doğmuş bir ikizdi. Serebral palsi geliştirdi yürürken spastisite sorunu yaşıyordu ve zihinsel olarak da geri kalmıştı. Yetişkinlikte hayatının temel yönlerini idare edebiliyordu, ancak bir dereceye kadar yapıya ve denetime ihtiyacı vardı. Otuzlu yaşlarındayken, Sunborn Place tam da bunu sunan bir yer olarak açıldı ve Wayne oranın ilk sakini oldu. O zamandan beri geçen 30 yıl boyunca, neredeyse her gün onu ziyaret etti. Ancak düşmesi sonucu bir huzur evine yerleşince, onu ziyaret etmesine artık izin verilmedi ve Wayne de onu ziyaret etmek için yeterince gelişmiş değildi. Neredeyse tamamen ayrılmışlardı. Durumun etrafından dolaşmanın bir yolu yok gibi görünüyordu. Umutsuzluğa kapılan kadın, birlikte geçirdikleri zamanın bittiğini düşündü. Ancak Carson'ın aklına parlak bir fikir geldi ve ikisini de yanına almanın bir yolunu buldu. Şimdi neredeyse yan yana daireleri vardı. Ruth'la konuştuğum yerden sadece birkaç metre ötede, Wayne kanatlı bir koltukta oturmuş, gazozunu yudumluyor ve yürüteciyle birlikte insanların gelip geçişini izliyordu. Tekrar bir aile olarak bir aradaydılar, çünkü sonunda birileri Ruth için bundan daha önemli hiçbir şeyin olmadığını, hatta hayatının bile önemli olmadığını anlamıştı. Peter Sanborn Place'in bekleme listesinde 200 başvuru sahibi olduğunu öğrenmek beni şaşırtmadı. Jacqui Carson, onları ağırlayabilmek için daha fazla kapasite oluşturmayı umuyordu. Bir kez daha, fon eksikliği ve devlet bürokrasisi gibi tüm engellerin üstesinden gelmeye çalışıyordu. Bana bunun biraz zaman alacağını söyledi. Bu yüzden bu arada, insanların yaşadıkları yerlere gidip onlara yardımcı olabilecek mobil ekipler oluşturdu. Hala herkesin hayatının geri kalanını ev diyebilecekleri bir yerde geçirebilmesini mümkün kılmak istiyor. Dünyada hayal gücünü değiştiren insanlar var, onları en beklenmedik yerlerde bulabilirsiniz. Ve şu anda, yaşlılar için konutların görünüşte sakin ve sıradan bölgelerinde, her yerde ortaya çıkıyorlar. Sadece Doğu Massachusetts'te bile, ziyaret edebileceğimden çok daha fazla insanla karşılaştım. Bastı'nın çeşitli mahallelerinde, yaşlıların evlerinde kalmalarına yardımcı olmak için uygun fiyatlı hizmetler, tesisat onarımından çamaşırhaneye kadar her şey, düzenlemeye adanmış bir tür topluluk kooperatifi olan Bacon Hill Villages'ın kurucuları ve üyeleriyle birkaç sabah geçirdim. Karen Wilson'ın ektiği temel fikirlere her türlü engele rağmen sadık kalan, bakım evlerini işleten insanlarla konuştum. Daha kararlı, daha hayal gücü yüksek ve daha ilham verici insanlarla hiç karşılaşmadım. Alice Hobson'ın son yıllarının, onlardan biriyle tanışabilseydi eğer Newbridge, Eden Alternative, Peter Sanborn Place veya bunlara benzer bir yere başvurabilseydi ne kadar farklı olacağını hayal etmek beni üzüyor. Onlardan herhangi biriyle, Alice, giderek kötüleşen rahatsızlıklarına rağmen kendisi olmaya devam etme şansına sahip olacaktı, kendi ifadesiyle gerçekten yaşama şansına. Gördüğüm yerler, bir hayvanat bahçesindeki yaratıklar kadar birbirinden farklıydı. Hiçbir ortak şekilleri veya vücut parçaları yoktu. Ama bu yerleri yöneten insanların hepsi tek bir amaca bağlıydı. Hepsi, hayatta yardıma ihtiyaç duyduğunuz için, özerkliğinizden vazgeçmeniz gerekmediğine inanıyordu. Ve bu insanlarla tanışırken, hayatta en çok hangi tür özerkliğin önemli olduğuna dair çok özel bir felsefi fikri paylaştıklarını fark ettim. Özerkliğin farklı kavramları vardır. Bunlardan biri, özgür eylem olarak özerkliktir, tamamen bağımsız yaşamak, baskı ve sınırlamalardan uzak olmak. Bu tür özgürlük yaygın bir savaş çığlığıdır. Ancak Bill Thomas'ın New York'un kuzeyindeki çiftliğinde farkına vardığı gibi, bu bir fantezidir, kendisi ve eşi Judd'un, ömür boyu bakım gerektiren ciddi engellerle doğmuş iki çocuğu vardır ve bir gün hastalık, yaşlılık veya başka bir aksilik onu da yardıma muhtaç bırakacaktır. Hayatlarımız doğası gereği başkalarına bağlıdır ve kontrolümüzün çok ötesindeki güçlere ve koşullara tabidir. Daha fazla özgürlüğe sahip olmak, daha az özgürlüğe sahip olmaktan daha iyi görünür. Ama ne amaçla? Hayatınızdaki özgürlük miktarı, hayatınızın değerinin ölçüsü değildir. Güvenlik, yaşamak için boş ve hatta kendini baltalayan bir hedef olduğu gibi, özellik de nihayetinde öyledir. Merhum büyük filozof Ronald Dworkin, özelliğin ikinci ve daha güçlü bir anlamı olduğunu kabul etmiştir. Karşılaştığımız sınırlamalar ve zorluklar ne olursa olsun, hayatlarımızın yazarı olma özelliğini, özgürlüğünü, korumak isteriz. Bu, insan olmanın özüdür. The Work'in, bu konu üzerine yazdığı dikkat çekici 1986 tarihli makalesinde şöyle demiştir, özelliğin değeri, yarattığı sorumluluk düzeninde yatmaktadır, özellik, her birimizi kendi hayatını tutarlı ve kendine özgü bir karakter, inanç ve ilgi anlayışına göre şekillendirmekten sorumlu kılar. Hayatlarımızı başkalarının yönlendirmesine izin vermek yerine, kendi hayatlarımızı kendimiz yönetmemize olanak tanır, böylece her birimiz, böyle bir haklar düzeninin mümkün kıldığı ölçüde, kendi yarattığımız kişi olabiliriz. Bizim tek isteğimiz, kendi hikayemizin yazarları olarak kalmamıza izin verilmesidir. Bu hikaye sürekli değişiyor. Hayatımız boyunca hayal edilemez zorluklarla karşılaşabiliriz. Kaygılarımız ve arzularımız değişebilir. Ama ne olursa olsun, hayatlarımızı karakterimiz ve bağlılığımızla tutarlı şekillerde şekillendirme özgürlüğünü korumak istiyoruz. İşte bu yüzden, karakterimizi ve hafızamızı silmekle tehdit eden beden ve zihin ihanetleri, en korkunç işkencelerimiz arasında yer alıyor. Ölümlü olmanın mücadelesi, kişinin hayatının bütünlüğünü koruma mücadelesidir. Kim olduğunuzun, kim olduğunuzdan veya kim olmak istediğinizden kopmasına yol açacak kadar küçülmekten, dağılmaktan veya boyun eğdirilmekten kaçınma mücadelesidir. Hastalık ve yaşlılık mücadeleyi yeterince zorlaştırıyor. Başvurduğumuz profesyoneller ve kurumlar bunu daha da kötüleştirmemeli. Ancak sonunda, giderek artan sayıda uzmanın, güvenlik adına insanların seçimlerini sınırlamak değil, değerli bir yaşam sürmek adına onları genişletmek olduğuna inandığı bir döneme girdik. Lou Sanders, North Andover'daki bir huzur evinin çocuklaşmış ve katatonik haldeki, tekerlekli sandalyelere bağlanmış sakinlerinin yanına gitmek üzereyken, bir kuzeni Shelley'e Chelsea kasabasında yeni açılan Leonard Florence Yaşam Merkezi'nden bahsetti. Oraya bir göz atmasını söyledi. Sadece kısa bir sürüş mesafesindeydi. Shelley, kendisi ve Lu'nun ziyaret etmesi için ayarlamalar yaptı. Lu, rehberin Shelley'nin neredeyse hiç dikkatini çekmeyen bir şeyden bahsetmesiyle turun ilk anlarından itibaren etkilendi. Tüm odalar tek kişilikti. Lu'nun daha önce gördüğü tüm huzur evlerinde paylaşımlı odalar vardı. Mahremiyetini kaybetmek onu en çok korkutan şeylerden biriydi. Yalnızlık onun için temel bir ihtiyaçtı. Onsuz delireceğini düşünüyordu. Karım bana yalnızlığı seven biri olduğumu söylerdi ama değilim. Sadece yalnız kalmayı seviyorum, dedi bana. Bu yüzden tur rehberi Floransa merkezinde tek kişilik odalar olduğunu söylediğinde, şaka yapıyorsunuz herhalde. Dedim, tur daha yeni başlamıştı ve o şimdiden ikna olmuştu. Sonra rehber onları oradan geçirdi. Oraya sera diyorlardı. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Tek bildiği şuydu, bana bir huzurevi gibi görünmedi. Nasıl bir şeye benziyordu?" diye sordum. "Bir eve," dedi. "Bu Bill Thomas'ın eseriydi. Eden alternatifini başlattıktan sonra huzursuzlanmıştı. Parası olmasa da doğası gereği seri girişimciydi. Eşi Jude ile birlikte o zamandan beri yüzlerce huzurevinden insanlara eden ilkelerini öğreten, kar amacı gütmeyen bir kuruluş kurdular. Daha sonra, yaşlı bakımının yeniden icat edilmesine kendini adamış giderek artan sayıda insan için bir tür kulüp olan Pioneer Network'ün kurucu ortakları oldular. Herhangi bir modeli desteklemiyor, sadece yaşlı bakımına yönelik tıbbi odaklı kültürümüzü dönüştürebilecek değişiklikleri savunuyor. 2000 yılı civarında Thomas'ın aklına yeni bir fikir geldi. New Berlin'de yaptığı gibi içeriden dışarıya doğru değil, Sıfırdan yaşlılar için bir ev inşa etmek istedi. İnşa etmek istediği şeye yeşil ev adını verdi. Plan, kendi ifadesiyle kurt postuna bürünmüş bir koyun olmaktı. Kamu huzur evi ödemelerinden yararlanabilmek için hükümet nezdinde bir huzur evi gibi görünmesi ve diğer huzur evlerinden daha pahalı olmaması gerekiyordu. Ne kadar ağır engelli veya yetersiz olurlarsa olsunlar insanlara yardımcı olacak teknolojilere ve olanaklara sahip olması gerekiyordu. Ancak aileler, sakinler ve orada çalışanlar için bir kurum değil, bir ev gibi hissettirmesi gerekiyordu. Kar amacı gütmeyen Robert Wood Johnson vakfından aldığı fonlarla, yeni üniteler inşa etmeye karar veren bir eden alternatif huzur evi ile ortaklık yaparak Mississippi, Tupelo'da ilk yeşil evi inşa etti. Bundan kısa bir süre sonra vakıf, 25 eyalette 150'den fazla sera'nın inşasını destekleyen ulusal sera çoğaltma girişimini başlattı, bunlar arasında Lu'nun gezdiği Leonard Florence Yaşam Merkezi de bulunuyordu. İster Tupelo'daki bir mahallede 12 kişi için kurulan ilk ev olsun, ister Florence Center'ın 6 katlı binasında inşa edilen 10 ev olsun, ilkeler değişmeden kalmış ve diğer öncülerin ilkelerini yansıtmıştır. Tüm yeşil evler küçük ve ortak yaşam alanlarıdır. Hiçbirinde 12'den fazla kişi yaşamaz. Florence Center'da katlar iki kanattan oluşur ve her biri yeşil ev olarak adlandırılır. Burada yaklaşık 10 kişi birlikte yaşar. Konutlar sıcak ve samimi bir ortam sunmak üzere tasarlanmıştır. Sıradan mobilyalar, şömineli bir oturma odası, büyük bir masa etrafında aile tarzı yemekler, zil bulunan bir ön kapı. Ve bu konutlar, yaşanmaya değer bir hayatın yaratılabileceği fikrini, bu durumda yemeğe, ev işlerine ve başkalarıyla arkadaş olmaya odaklanarak hayata geçirmek üzere tasarlanmıştır. Lu'yu cezbeden yerin görünümüydü, orada moral bozucu kurumsal hiçbir şey yoktu. Ancak Lu taşındığında, yaşam tarzı onun için en değerli şey haline geldi. İstediği zaman yatabiliyor ve istediği zaman uyanabiliyordu. Bu bile onun için bir aydınlanmaydı. Sabah 7'de koridorlarda yürüyen, herkesi duştan geçiren, giydiren ve ilaç sırası ve toplu yemek zamanı için yerlerine götüren bir personel alayı yoktu. Çoğu huzur evinde, Thomas'ın işe başladığı Chase Memorial dahi, başka bir yol olmadığı düşünülüyordu. Verimlilik, hemşire yardımcılarının sakinleri aşçı personeli için hazır hale getirmesini, Aşçı personelinin sakinleri aktivite koordinasyon personeli için hazır hale getirmesini, aktivite koordinasyon personelinin de temizlik personeli için sakinleri odalardan uzak tutmasını gerektiriyordu, ve benzeri. Bu nedenle yöneticiler programları ve sorumlulukları bu şekilde tasarlıyordu. Thomas modeli tersine çevirdi. Kontrolü yöneticilerden alıp, ön saflardaki bakım verenlere verdi. Her birine sadece birkaç sakine odaklanmaları ve daha çok genel uzmanlar gibi olmaları teşvik edildi. Yemek pişirdiler, temizlik yaptılar ve ihtiyaç duyulan her konuda, ilaç verme gibi hemşire çağırmayı gerektiren tıbbi görevler hariç, yardımcı oldular. Sonuç olarak, her sakinde daha fazla zaman ve temas kurdular, konuşmak, yemek yemek, kart oynamak, ne gerekiyorsa yapmak için zamanları oldu. Her bakıcı, Lu gibi insanlar için, Gerasim'in Ivan Ilyich için olduğu gibi, bir klinisyenden çok bir arkadaşa dönüştü. Lu için bir arkadaş olmak çok zor değildi. Bir personel onu her gördüğünde kocaman bir kucaklama verirdi ve Lou, Şele'ye insan temasına ne kadar çok ihtiyaç duyduğunu anlatırdı. Aksi takdirde çok az insan teması yaşamıştı. Salı ve Perşembe öğleden sonraları kahve dükkanına iner ve hala onu ziyaret eden arkadaşı Dave ile İskambil oynardı. Ayrıca, başka bir kattaki bir evde yaşayan ve bazen Lou'nun evine oynamaya gelen, felç geçirmiş bir adama da oyunu öğretmişti. Bir yardımcı kartlarını tutardı veya gerekirse Lou, bakmamaya dikkat ederek tutardı. Diğer öğleden sonraları Sherry gelirdi. Köpeklerini de getirirdi ve Lou köpekleri çok severdi. Ancak günün büyük bir bölümünü yalnız geçirmekten de memnundu. Kahvaltıdan sonra odasına çekilip televizyon izlerdi, kendi deyimiyle ortamı düzenlerdim. Siyasette olup bitenleri takip etmeyi seviyorum. Tıpkı bir pembe dizi gibi. Her gün yeni bir bölüm. Ona hangi kanalı izlediğini sordum. Fox mu? Hayır, MSNBC değil. MSNBC mi? Siz liberal misiniz? Dedim. Sırıttı. Evet. Ben liberalim, Drakula bile demokrat olduğunu söylese ona oy verirdim. Bir süre sonra, yardımcısıyla birlikte kat içinde veya hava güzel olduğunda dışarıda yürüyerek biraz egzersiz yaptı. Bu onun için çok önemliydi. Bakım evindeki son aylarında, bayılma nöbetleri nedeniyle yürümesinin güvenli olmadığını savunarak onu tekerlekli sandalyeye mahkum etmişlerdi. O sandalyeden nefret ediyordum, dedi. Florence merkezindeki insanlar, sandalyeden kurtulmasına ve yürüteçle şansını denemesine izin verdiler. Bu konuda ısrarcı olduğum için gurur duyuyorum, dedi. Öğlenleri, evin diğer üyeleriyle birlikte büyük yemek masasında öğle yemeği yerdi. Öğleden sonra, eğer bir kart oyunu ya da başka bir planı yoksa, genellikle kitap okurdu. National Geographic ve Newsweek dergilerine aboneydi. Kitapları da hala duruyordu. Kısa süre önce Robert Ludlum'un bir gerilim romanını bitirmişti. İspanyol Armadası'nın yenilgisi hakkında bir kitaba başlamıştı. Bazen del bilgisayarının başına geçer ve YouTube'da videolar izlerdi. Ona hangi videoları izlemeyi sevdiğini sordum. Bana bir örnek verdi. Yıllardır Çin'e gitmemiştim, savaştan beri, bu yüzden dedim ki, dünyanın en eski şehirlerinden biri olan, binlerce yıllık geçmişe sahip Çendu şehrine geri döneyim. Orada yakın bir yerde görev yapıyordum. Bilgisayarı açtım ve, Çendu, yazdım. Çok geçmeden şehrin her yerinde dolaşmaya başladım. Orada sinagoglar olduğunu biliyor muydunuz? Vay canına, dedim. Size burada bir tane var, orada bir tane var diyorlar. Her yere zıplıyordum, dedi. Gün çok hızlı geçiyor. İnanılmaz hızlı geçiyor. Akşamları, yemekten sonra, yatağına uzanmayı, kulaklıklarını takmayı ve bilgisayarından müzik dinlemeyi severdi. Geceleri o sessiz zamanı seviyorum. Şaşırırsınız. Her şey çok sessiz. Hafif müzikler açıyorum. Pandora'yı açar ve yumuşak caz, ben N. Y. veya İspanyol müziği, ne isterse onu dinlerdi. Sonra arkama yaslanıp düşünüyorum, dedi. Bir keresinde Lou'yu ziyaret ederken ona, sana göre hayatı yaşamaya değer kılan nedir? diye sordum. Cevap vermeden önce duraksadı. Bazen, artık zamanı geldi, dediğim anlar oluyor. Belki de çok kötü bir dönemden geçtiğim günlerden birinde, dedi. Yeter artık, biliyor musun? Şelini sıkıştırırdım. Ona, biliyorsun Afrika'da, yaşlandığında ve artık çocuk doğuramadığında, seni ormana götürüp vahşi hayvanların yemesine bırakırlardı, derdim. O da benim deli olduğumu düşünürdü. Hayır, derdim. Artık hiçbir şey üretmiyorum. Devlete para kaybettiriyorum. Ben de zaman zaman böyle durumlar yaşıyorum. Sonra da, ne yapalım, olan oldu. Akışına bırakıyorum. Eğer seni yanlarında istiyorlarsa, ne olmuş yani, diyorum. Mutfaktan ayrı, iki tarafında tavana kadar pencereleri olan bir oturma odasında konuşuyorduk. Yaz sonbahara dönüyordu. Işık beyaz ve sıcaktı. Aşağıda Chelsea kasabasını, uzakta Boston Limanı'nın Broad Sound'unu, etrafı saran okyanus mavisi gökyüzünü görebiliyorduk. Hayat hikayesini neredeyse iki saat boyunca anlatmıştık ki, hatırladığım kadarıyla ilk kez onun yaşam evresine ulaşmaktan korkmadığımı fark ettim. Lou 94 yaşındaydı ve bunda kesinlikle göz alıcı hiçbir şey yoktu. Dişleri devrilmiş taşlar gibiydi. Her ekleminde ağrı vardı. Bir oğlunu ve karısını kaybetmişti ve artık ön ayaklarına sarı bir tenis topu sıkıştırılmış bir yürüteç olmadan yürüyemiyordu. Bazen kafası karışıyor ve konuşmamızın akışını kaybediyordu. Ama aynı zamanda, bu dünyada hala bir yeri olduğunu hissetmesini sağlayan bir şekilde yaşayabildiği de açıktı. Hala onu istiyorlardı. Ve bu, aynı durumun herhangi birimiz için de geçerli olabileceği ihtimalini ortaya çıkardı. Hastalık ve yaşlılık korkusu, yalnızca katlanmak zorunda kalınan kayıpların korkusu değil, aynı zamanda yalnızlığın korkusudur. İnsanlar hayatlarının sonluluğunun farkına vardıkça, çok şey istemezler. Daha fazla zenginlik aramazlar. Daha fazla güç aramazlar. Sadece, mümkün olduğu ölçüde, dünyadaki yaşam öykülerini şekillendirmeye devam etmelerine, kendi önceliklerine göre seçimler yapmalarına ve başkalarıyla bağlantılarını sürdürmelerine izin verilmesini isterler. Modern toplumda, güçsüzlük ve bağımlılığın bu tür bir özelliği dışladığını varsaymaya başladık. Lou'dan ve Ruth Barrett, anne Braem'ın, Rita Kahn ve daha birçok kişiden öğrendiğim şey, bunun son derece mümkün olduğuydu. Gelecek için endişelenmiyorum, dedi Lou. Japonların, karma, diye bir kelimesi var. Anlamı şu, eğer olacaksa, onu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yok. Zamanımın sınırlı olduğunu biliyorum. Ne olmuş yani, iyi bir şansım oldu. 6. Bırakmak Yaşlı hastalarımı Lou Sanders ve diğerleri gibi insanların nelerin beklediğini düşünmeye başlamadan önce, cerrahi muayenehanemin ötesine geçip onların hayatlarını takip etmeye hiç cesaret edememiştim. Ancak yaşlı bakımındaki dönüşümü gördükten sonra, bunun dayandığı basit içgörü ve tıp için, kendi muayenehanemde olanlar da dahil olmak üzere, derin etkileri beni çok etkiledi. Ve bu içgörü şuydu, insanların kapasiteleri yaş veya hastalık nedeniyle azaldıkça, hayatlarını iyileştirmek genellikle tamamen tıbbi zorunluluklarımızı dizginlemeyi gerektirir müdahale etme, düzeltme ve kontrol etme dürtüsüne direnmek. Bu fikrin, günlük pratiğimde karşılaştığım hastalar için hayatın her aşamasında ölümcül koşullarla karşı karşıya kalan insanlar için ne kadar önemli olabileceğini görmek zor değildi. Ancak bu zor bir soruyu ortaya koydu, ne zaman düzeltmeye çalışmalıyız, ne zaman çalışmamalıyız? Sara Thomas Monopoly, hastanemizdeki doktorlar onun öleceğini öğrendiklerinde henüz 34 yaşındaydı ve ilk çocuğuna hamileydi. Her şey öksürük ve sırt ağrısıyla başladı. Ardından çekilen göğüs röntgeni, sol akciğerinin çöktüğünü ve göğsünün sıvı dolu olduğunu gösterdi. Uzun bir iğneyle sıvıdan bir örnek alındı ve test için gönderildi. Herkesin beklediği gibi bir enfeksiyon değil, akciğer kanseriydi ve zaten göğüs zarına yayılmıştı. Hamileliği 39. haftasındaydı ve testi isteyen kadın doğum uzmanı, haberi kocası ve ailesiyle birlikte otururken ona verdi. Kadın doğum uzmanı prognoz hakkında ayrıntılı bilgi vermedi bunun için bir onkolog çağıracaktı ancak Sara şok oldu. Akciğer kanserinden en yakın arkadaşını kaybeden annesi ağlamaya başladı. Doktorlar hemen tedaviye başlamak istediler ve bu da bebeği çıkarmak için doğumu başlatmak anlamına geliyordu. Ancak şimdilik Sara ve kocası Rich, doğumhanenin yanındaki sessiz bir terasta yalnız başlarına oturuyorlardı. Haziran ayının sıcak bir pazartesi günüydü. Sara, Rich'in ellerini tuttu ve duyduklarını anlamaya çalıştılar. Hiç sigara içmemişti veya sigara içen biriyle birlikte yaşamamıştı. Spor yapıyordu, iyi besleniyordu. Teşhis şaşırtıcıydı. Her şey yoluna girecek, dedi Rich ona. Bunun üstesinden geleceğiz. Zor olacak, evet. Ama çözeceğiz. Doğru tedaviyi bulabiliriz. Ancak şimdilik düşünmeleri gereken bir bebekleri vardı. Rich, Sara ile birbirimize baktık, diye hatırladı, ve, salı günü kanserimiz yok. Kanserden arınmış bir gün, bir bebeğimiz olacak, çok heyecan verici, ve bebeğimizin tadını çıkaracağız, dedik. Salı günü, saat 20.55'te, 3.4 kilo ağırlığında Vivian Monopoly dünyaya geldi. Annesi gibi dalgalı kahverengi saçları vardı ve sağlığı mükemmeldi. Ertesi gün Sara kan testleri ve vücut taramalarından geçti. Onkolog Paul Markow, bulguları görüşmek üzere onun ve ailesiyle bir araya geldi. Sol akciğerinde başlayan küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olduğunu açıkladı. Yaptığı hiçbir şey hastalığı tetiklememişti. Akciğer kanserlerinin %15'inden fazlası, insanların sandığından daha fazla, sigara içmeyenler görülüyor. Onun kanseri ilerlemiş, göğsündeki ve zarlarındaki çok sayıda lenf düğümüne metastaz yapmıştı. Kanser ameliyat edilemezdi. Ancak kemoterapi seçenekleri vardı, özellikle de sigara içmeyen kadınlarda akciğer kanserlerinde yaygın olarak bulunan bir gen mutasyonunu hedef alan Erlotinib adlı bir ilaç, bunların %85'i ilaca yanıt veriyor ve Mark Aksun dediği gibi, bu yanıtların bazıları uzun süreli olabiliyor. Yanıt vermek ve uzun vadeli gibi kelimeler, vahim bir gerçeğe güven verici bir görünüm kazandırıyor. Akciğer kanserinin bu aşamasında bir tedavisi yok. Kemoterapi yıl bile ortalama yaşam süresi yaklaşık bir yıl. Ancak Sara ve Rich'i bu gerçekle şimdi yüzleştirmek acımasız ve anlamsız görünüyordu. Vivian yatağın yanındaki beşikteydi. İyimser olmaya çalışıyorlardı. Sara ve Rich daha sonra onları görmeye gönderilen sosyal hizmet uzmanına, hayatta kalma istatistiklerine odaklanmak istemediklerini söylediler. Bu teşhisi agresif bir şekilde yönetmeye odaklanmak istiyorlardı. Sara, Erlotinib tedavisine başladı. Bu tedavi yüzünde kaşıntılı, sivilce benzeri bir döküntüye ve uyuşukluğa neden olan bir yorgunluğa yol açtı. Ayrıca akciğerinin etrafındaki sıvının iğneyle boşaltılması işlemine de tabi tutuldu. Ancak sıvı sürekli geri geliyordu ve acı verici işlem tekrar tekrar tekrarlanmak zorunda kaldı. Bu nedenle, göğsüne küçük, kalıcı bir tüp yerleştirmek için bir göğüs cerrahı çağrıldı, bu tüpten, sıvı biriktiğinde ve nefes almasını engellediğinde bir musluğu çevirerek sıvıyı boşaltabiliyordu. Doğumundan 3 hafta sonra, akciğer embolisi, akciğerlere giden bir arterde kan pıhtısı, kanser hastalarında tehlikeli ancak nadir olmayan bir durum, nedeniyle şiddetli nefes darlığıyla hastaneye tekrar yatırıldı. Kan sulandırıcı bir ilaca başlandı. Daha sonra yapılan test sonuçları, tümör hücrelerinde erlotinibin hedeflediği mutasyonun bulunmadığını gösterdi. Markov, Sara'ya ilacın işe yaramayacağını söylediğinde, Sara bu habere neredeyse şiddetli bir fiziksel tepki gösterdi ve aniden ishal olarak banyoya koştu. Markov, karboplatin ve paklitaksel adı verilen iki ilaçla daha standart bir kemoterapi önerdi. Ancak paklitaksel aşırı, neredeyse dayanılmaz bir alerjik reaksiyona neden oldu. Bu yüzden hastayı karboplatin ve gemsitabin içeren bir rejime geçirdi. Bu tedaviyi alan hastalarda yanıt oranlarının hala çok iyi olduğunu söyledi. Yazın geri kalanını evde, Vivian ve kocasıyla ve yardım etmek için yanlarına taşınan ebeveynleriyle geçirdi. Anneliği çok seviyordu. Kemoterapi seansları arasında hayatını yeniden düzene sokmaya çalışmaya başladı. Ardından, Ekim ayında yapılan bir BT taraması, sol göğsündeki ve lenf düğümlerindeki tümör odaklarının önemli ölçüde büyüdüğünü gösterdi. Kemoterapi başarısız olmuştu. Pemetrexed adlı bir ilaca geçildi. Çalışmalar, bu ilacın bazı hastalarda belirgin şekilde daha uzun yaşam süresi sağlayabileceğini göstermişti. Gerçekte, hastaların sadece küçük bir yüzdesi çok fazla fayda görmüştü. Ortalama olarak ilaç yaşam süresini sadece 2 ay uzatmıştı. 11 aydan 13 aya ve bu da Sara'nın aksine birinci basamak kemoterapiye yanıt veren hastalarda geçerliydi. Yaşadığı aksilikleri ve yan etkileri metanetle karşılamak için çok çalıştı. Doğası gereği neşeliydi ve iyimserliğini korumayı başardı. Ancak yavaş yavaş daha da hastalandı, giderek daha çok yorgun düştü ve nefes darlığı çekti. Birkaç ay içinde sanki 10 yıllarca yaşlanmış gibiydi. Kasım ayına gelindiğinde, otoparktan Mark Aksun ofisine kadar olan koridoru yürüyecek gücü kalmamıştı, Rich onu tekerlekli sandalyeyle itmek zorunda kaldı. Şükran gününden birkaç gün önce, bir başka bilgisayarlı tomografi, BT, taraması yapıldı ve bu tarama, 3. ilaç tedavisi olan p de işe yaramadığını gösterdi. Akciğer kanseri yayılmıştı, sol göğüsten sağ göğse, karaciğere, karınzarına ve omuriliğine. Zaman daralıyordu. İşte Sara'nın öyküsündeki bu an, modern tıp çağında yaşayan herkes için zorlu bir soruyu ortaya koyuyor, Sara'nın ve doktorlarının şimdi ne yapmasını istiyoruz? Ya da başka bir deyişle, metastatik kansere yakalanmış olsaydınız ya da benzer şekilde ilerlemiş ve tedavi edilemez bir rahatsızlığınız olsaydı doktorlarınızın ne yapmasını isterdiniz? Son yıllarda, özellikle maliyetler nedeniyle bu konu dikkat çekmiştir. Sağlık hizmetlerinin hızla artan maliyeti, Çoğu gelişmiş ülkenin uzun vadeli mali istikrarı için en büyük tehdit haline gelmiştir ve bunun büyük bir kısmını tedavi edilemeyen hastalıklar oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, tüm Medicare harcamalarının %25'i, yaşamlarının son yılında olan hastaların %5'i için harcanmaktadır ve bu paranın çoğu, görünürde çok az fayda sağlayan son birkaç aydaki bakıma gitmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda sıra dışı olduğu sıklıkla düşünülür, ancak öyle görünmemektedir. Başka yerlerden elde edilen veriler daha sınırlıdır. Ancak mevcut olan yerlerde örneğin Hollanda ve İsviçre gibi ülkelerden sonuçlar benzerdir. Kanser gibi bir hastalığa yapılan harcamalar belirli bir kalıbı takip etme eğilimindedir. Kanser tedavisi sırasında yüksek başlangıç maliyetleri olur ve ardından, her şey yolunda giderse, bu maliyetler azalır. Örneğin, 2011 yılında yapılan bir çalışma, meme kanseri hastasının teşhisten sonraki ilk yılında tıbbi harcamalarının ortalama 28 bin dolar olduğunu, bunun büyük çoğunluğunun ilk tanı testleri, ameliyat ve gerektiğinde radyasyon ve kemoterapi için olduğunu bulmuştur. Maliyetler bundan sonra yılda yaklaşık 2 bin dolara düşmüştür. Ancak kanseri ölümcül olan bir hasta için maliyet eğrisi U şeklindedir ve sona doğru yükselir, metastatik meme kanseri olan bir hastanın yaşamının son yılında ortalama 94 bin dolara ulaşır. Tıp sistemimiz, ayda 12 bin dolarlık kemoterapi, günde 4 bin dolarlık yoğun bakım, saatte 7 bin dolarlık ameliyatla ölümü geciktirmeye çalışmakta mükemmeldir. Ancak sonuçta ölüm gelir ve çok az kişi ne zaman duracağını bilir. Hastanemdeki yoğun bakım ünitesinde bir hastayı muayene ederken, nöbetçi yoğun bakım doktoruyla, üniversiteden beri tanıdığım biriyle konuşmak için durdum. Ölenler için bir depo işletiyorum, dedi kasvetli bir şekilde. Ünitesindeki 10 hastadan sadece ikisinin hastaneden uzun süre taburcu olma ihtimali olduğunu söyledi. Daha tipik olanı, geri dönüşü olmayan kalp yetmezliği olan, neredeyse 80 yaşında, hayatının son döneminde olan, 3 hafta içinde ikinci kez yoğun bakımda yatan, uyuşturulmuş ve doğal ve yapay birçok açıklığından tüplerle beslenen bir kadındı. Ya da akciğerlerine ve kemiklerine metastaz yapmış kanseri ve hastalığın son evresinde ortaya çıkan mantar pneumonisi olan 70 yaşındaki bir kadın. Tedaviyi reddetmişti, ancak onkoloğu fikrini değiştirmesi için onu zorladı ve solunum cihazına ve antibiyotiklere bağlandı. 80’li yaşlarında, son evre solunum ve böbrek yetmezliği olan başka bir kadın ise iki haftadır ünitedeydi. Kocası uzun bir hastalıktan sonra, beslenme tüpü ve trakeostomi ile vefat etmişti ve o da bu şekilde ölmek istemediğini belirtmişti. Ancak çocukları onu bırakamadılar ve çeşitli cihazların yerleştirilmesine devam edilmesini istediler, kalıcı bir trakeostomi, beslenme tüpü ve diyaliz kateteri. Şimdi ise pompalarına bağlı bir şekilde, bilinci gidip gelirken öylece yatıyordu. Bu hastaların neredeyse tamamı, bir süredir ölümcül bir hastalığa yakalandıklarını biliyordu. Yine de kendileri, aileleri ve doktorları, hastalığın son aşamasına hazırlıksız yakalandılar. Şu anda hastaların yaşamlarının sonuyla ilgili ne istedikleri hakkında, bugüne kadar yaşadıkları tüm dönemlerden çok daha fazla konuşma yapıyoruz, dedi arkadaşım. Sorun şu ki, bu çok geç. 2008 yılında, Ulusal Kanserle Başa Çıkma Projesi, mekanik ventilatöre bağlanan, elektriksel defibrilasyon veya göğüs kompresyonu uygulanan veya ölümün eşiğinde yoğun bakıma alınan terminal dönem kanser hastalarının, bu tür müdahalelerden hiçbirini almayanlara göre son haftalarında önemli ölçüde daha kötü bir yaşam kalitesine sahip olduklarını gösteren bir çalışma yayınladı. Ve ölümlerinden 6 ay sonra, bakıcılarının majör depresyona yakalanma olasılığı 3 kat daha fazlaydı. Terminal dönem hastalığı nedeniyle son günlerini yoğun bakımda geçirmek çoğu insan için bir tür başarısızlıktır. Ventilatöre bağlı yatıyorsunuz, her organınız kapanıyor, zihniniz sayıklama sınırında sallanıyor ve bu ödünç alınmış, floresan ışıklı yerden asla ayrılamayacağınızın farkına varamıyorsunuz. Son, veda etme, sorun değil, özür dilerim veya seni seviyorum deme şansınız olmadan geliyor. Ciddi hastalığı olan insanların, yaşamlarını uzatmanın ötesinde öncelikleri vardır. Araştırmalar, en büyük endişelerinin acı çekmekten kaçınmak, aile ve arkadaşlarla ilişkilerini güçlendirmek, zihinsel olarak bilinçli olmak, başkalarına yük olmamak ve yaşamlarının tamamlanmış olduğu duygusuna ulaşmak olduğunu göstermektedir. Teknolojik sağlık sistemimiz bu ihtiyaçları karşılamada tamamen başarısız olmuştur ve bu başarısızlığın maliyeti parayla ölçülemez. Bu nedenle soru, bu sistemin masraflarını nasıl karşılayabileceğimiz değil, insanların yaşamlarının sonunda kendileri için en önemli olan şeylere ulaşmalarına gerçekten yardımcı olacak bir sağlık sistemini nasıl kurabileceğimizdir. Geçmişte, ölüm genellikle daha hızlı bir süreçken, bu gibi bir soruyu düşünmek zorunda kalmazdık. Bazı hastalıkların ve rahatsızlıkların uzun bir doğal seyri olsa da, tüberküloz bunun klasik bir örneğidir, modern tıbbın müdahalesi olmadan, sorunları erken teşhis etmek için taramalar ve yaşamı uzatmak için tedaviler olmadan, yaşamı tehdit eden bir rahatsızlığınız olduğunu fark etmek ile ölmek arasındaki süre genellikle günler veya haftalarla sınırlıydı. Modern çağdan önce başkanlarımızın nasıl öldüğünü düşünün. George Washington, 13 Aralık 1799'da evinde boğaz enfeksiyonu geçirdi ve ertesi akşam öldü. John Quincy Adams, Millard Fillmore ve Andrew Johnson felç geçirdi ve iki gün içinde öldü. Rutherford Hayes kalp krizi geçirdi ve üç gün sonra öldü. Diğerlerinin daha uzun süren bir süreci oldu. James Monroe ve Andrew Jackson, ilerleyici ve çok daha uzun süren, ve son derece korkulan, tüberkülozdan öldüler. Ulysses Grant'ın ağız kanseri onu öldürmek için bir yıl sürdü. Ancak, yaşam sonu araştırmacısı John Lee'nin gözlemlediği gibi, insanlar genellikle yaşamı tehdit eden hastalıkları, kötü hava koşullarını deneyimledikleri gibi, çok az uyarıyla gelen bir şey olarak deneyimlediler. Ve ya atlattınız ya da atlatamadınız. Eskiden ölüm, belirli bir dizi gelenekle birlikte gelirdi. Ölüm sanatına dair rehberler son derece popülerdi, 1415'te latince olarak yayınlanan Ortaçağ versiyonu Avrupa genelinde yüzden fazla baskıda yeniden basıldı. İnsanlar ölümü metanetle, korku, kendine acıma veya tanrının affından başka bir şey ummadan kabullenmeleri gerektiğine inanıyorlardı. İnancı yeniden teyit etmek, günahlardan tövbe etmek ve dünyevi mallardan ve arzularından vazgeçmek çok önemliydi ve rehberler, ailelere ölenler için dualar ve sorular sunarak, son saatlerinde doğru ruh haline girmelerini sağlıyordu. Son sözler özel bir saygınlık kazandı. Günümüzde, ani ve yıkıcı hastalıklar istisnadır. Çoğu insan için ölüm, nihayetinde durdurulamaz bir durumla uzun bir tıbbi mücadeleden sonra gelir, ilerlemiş kanser, bunama, Parkinson hastalığı, İlerleyici organ yetmezliği, en sık kalp, ardından sıklıkla akciğerler, böbrekler, karaciğer, veya sadece çok yaşlılığın biriken zayıflıkları. Tüm bu durumlarda ölüm kesindir, ancak zamanlaması belirsizdir. Bu nedenle herkes bu belirsizlikle mücadele eder, savaşın kaybedildiğini nasıl ve ne zaman kabul edeceğine dair bir belirsizlikle. Son sözlere gelince, artık neredeyse hiç yokmuş gibi görünüyorlar. Teknoloji, bilinç ve tutarlılık noktamızı çoktan geçene kadar organlarımızı destekleyebilir. Ayrıca, tıp, ölenlerin kim olduğunu bile kesin olarak belirlemeyi neredeyse imkansız hale getirdiğinde, ölenlerin düşüncelerine ve endişelerine nasıl kulak verebilirsiniz? Terminal kanseri, bunaması veya tedavi edilemez kalp yetmezliği olan biri tam olarak ölüyor mu? Bir zamanlar, 60'lı yaşlarında, bağırsak tıkanıklığı nedeniyle şiddetli göğüs ve karın ağrısı çeken, kalın bağırsağı yırtılmış, kalp krizi geçirmiş ve septik şok ile böbrek yetmezliğine girmiş bir kadının cerrahıydım. Hasarlı kalın bağırsağı çıkarmak ve kolostomi yapmak için acil bir ameliyat gerçekleştirdim. Bir kardiyolog koroner arterlerini stent ile açtı. Diyaliz, solunum cihazı ve intravenöz beslenmeye aldık ve durumu stabilize oldu. Ancak birkaç hafta sonra, pek iyileşmeyeceği anlaşıldı. Septik şok, kalp ve solunum yetmezliğinin yanı sıra ayağında kuru kangrene yol açmıştı ve ayağının ampute edilmesi gerekecekti. Bağırsak içeriği sızdıran büyük, açık bir karın yarası vardı ve iyileşmesi için haftalarca günde iki kez pansuman ve temizlik yapılması gerekecekti. Yemek yiyemeyecekti. Trakeostomiye ihtiyacı olacaktı. Böbrekleri iflas etmişti ve hayatının geri kalanında haftada 3 gün diyaliz makinesinde kalmak zorunda kalacaktı. Bekardı ve çocuğu yoktu. Bu yüzden, amputasyon ve trakeostomi işlemlerine devam edip etmememiz gerektiği konusunda konuşmak için yoğun bakım ünitesinin aile odasında kız kardeşleriyle oturdum. Ölüyor mu? diye sordu kız kardeşlerden biri. Bu soruya nasıl cevap vereceğimi bilmiyordum. Hatta ölmek kelimesinin artık ne anlama geldiğinden bile emin değildim. Son birkaç on yılda, tıp bilimi, ölümlülüğümüzle ilgili yüzyıllardır süre gelen deneyimi, geleneği ve dili geçersiz kıldı ve insanlık için yeni bir zorluk yarattı. Nasıl öleceğiz? Bir bahar cuma sabahı, hastanemizin bağlı olduğu palyatif bakım servisinde çalışan hemşire Sarah Kriit ile hasta ziyaretlerine çıktım. Palyatif bakım hakkında pek bir şey bilmiyordum. Bazen özel tesislerde, ancak günümüzde genellikle evde, ölümcül hastalar için konfor bakımı sağlamada uzmanlaştığını biliyordum. Hastalarımdan birinin uygun olabilmesi için, yaşam beklentisinin 6 aydan az olduğunu belgeleyen bir not yazmam gerektiğini de biliyordum. Ayrıca, son birkaç günleri hariç, hastalıklarının ölümcül olduğunu ve onu durdurmayı amaçlayan tıbbi bakımdan vazgeçtiklerini belirten bir formu imzalamak zorunda kaldıkları için palyatif bakımı seçen birkaç hastayı da tanıyordum. Palyatif bakım hakkındaki imajım bir morfin damlasıydı. Boston'ın Mattapan semtinde sakin bir sabah Lee Cox'un kapısını çalan, kahverengi saçlı ve mavi gözlü eski bir yoğun bakım hemşiresi değildi. Creed eve girer girmez merhaba Lee, dedi. Merhaba Sarah, dedi Cox. 72 yaşındaydı. Kalp krizi ve ilerleyici ve geri döndürülemez bir akciğer hastalığı olan pulmoner fibroz nedeniyle kalp yetmezliğinden dolayı sağlığı yıllardır kötüleşiyordu. Doktorlar hastalığı steroidlerle yavaşlatmaya çalışmışlardı, ancak işe yaramamıştı. Hastaneye girip çıkmış, her seferinde durumu daha da kötüleşmişti. Sonunda palyatif bakım kabul etti ve destek için yeğeninin yanına taşındı. Oksijene bağımlıydı ve en sıradan işleri bile yapamıyordu. 30 metrelik oksijen hortumu arkasından sürüklenirken kapıyı açmak bile onu nefessiz bırakmıştı. Bir an dinlendi, dudakları büzülmüş ve göğsü inip kalkıyordu. Creed, mutfağa doğru yürürken Cox'un kolundan nazikçe tuttu ve nasıl olduğunu sordu. Ardından, ölümcül hastalığı olan hastalarda ortaya çıkma iliminde olan konuları hedef alan bir dizi soru sordu. Koksun ağrısı var mıydı, İştahı, susuzluğu, uykusu nasıldı, kafa karışıklığı, kaygı veya huzursuzluk sorunu var mıydı, nefes darlığı daha da kötüleşti mi, göğüs ağrısı veya kalp çarpıntısı var mıydı, karın rahatsızlığı var mıydı, kabızlık, idrara çıkma veya yürüme sorunu var mıydı, bazı yeni sorunları vardı, yatak odasından banyoya yürürken nefes almakta zorlandığını ve bunun onu korkuttuğunu söyledi. Ayrıca göğüs ağrısı da çekiyordu. Creed, tıbbi çantasından bir tansiyon aleti çıkardı. Cox'un tansiyonu normaldi, ancak kalp atış hızı yüksekti. Creed, normal bir ritme sahip olan kalbini ve akciğerlerini dinledi, akciğer fibrozunun ince çıtırtılarını duydu, ancak aynı zamanda yeni bir hırıltı da duydu. Ayak bilekleri sıvı ile şişmişti ve Creed ilaç kutusunu istediğinde Cox'un kalp ilacının bittiğini gördü. Cox'un oksijen ekipmanını görmek istedi. Düzgünce hazırlanmış yatağının ayak ucundaki sıvı oksijen tüpü dolu ve düzgün çalışıyordu. Ancak inaler tedavileri için kullanılan nebulizatör ekipmanı bozuktu. Kalp ilacı ve inaler tedavisi eksikliği göz önüne alındığında, durumunun kötüleşmesi şaşırtıcı değildi. Creed, Cox'un eczanesini aradı. İlaçlarının yenilenmesinin uzun zamandır beklediğini söylediler. Bu yüzden Creed, Cox'un yeğeniyle iletişime geçerek işten eve geldiğinde ilacı almasını istedi. Ayrıca aynı gün acil servis için nebulizatör tedarikçisini de aradı. Ardından mutfakta Cox ile birkaç dakika sohbet etti. Cox'un morali bozuktu. Creed elini tuttu. Her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Ona geçmişte yaşadığı güzel günleri hatırlattı, örneğin, Geçen hafta sonu taşınabilir oksijen tüpüyle yeğeniyle alışverişe çıkabildiğini ve saçını boyatabildiğini anlattı. Koksa önceki hayatı hakkında sorular sordum. Bastında bir fabrikada radyo üretmişti. Eşiyle birlikte iki çocukları ve birkaç torunları vardı. Ona neden palyatif bakım hizmetini seçtiğini sorduğumda, yüzü asık bir haldeydi. Akciğer doktoru ve kalp doktoru artık bana yardımcı olamayacaklarını söylediler, dedi. Creed bana ters ters baktı. Sorularım koksu tekrar üzmüştü. Yaşlanmanın zorluklarını, bir gün onu alıp götüreceğini bildiği bir hastalığın zorluklarıyla iç içe geçmiş bir hikaye anlattı. Yeğenim ve kocası her gün bana bakmakta yardımcı oldukları için mutluyum, dedi. Ama burası benim evim değil. Sanki engel oluyormuşum gibi hissediyorum. Nesiller arası yaşam, yine nostaljik imajının gerisinde kaldı. Creed ona sarıldı ve ayrılmadan önce son bir hatırlatma yaptı. Geçmeyen göğüs ağrın olursa ne yaparsın? diye sordu. Bir nitro al, dedi Cox, dilinin altına yerleştirebildiği nitrogliserin hapını kast ederek. Ve, seni arayacağım. Numara nerede? Telefonunun yanına yapıştırılmış olan 24 saat hizmet veren palyatif bakım merkezinin çağrı numarasını gösterdi. Dışarıda, Creed'in yaptıklarından kafamın karışık olduğunu itiraf ettim. Yaptıklarının çoğu Cox'un hayatını uzatmakla ilgili gibi görünüyordu. Hospice'in amacı Doğan'ın kendi seyrini izlemesine izin vermek değil miydi? Amaç bu değil, dedi Creed. Standart tıbbi bakım ile palyatif bakım arasındaki farkın, tedavi etmekle hiçbir şey yapmamak arasında olmadığını açıkladı. Fark, önceliklerdeydi. Sıradan tıpta amaç, yaşamı uzatmaktır. Ameliyat yaparak, kemoterapi uygulayarak, sizi yoğun bakıma alarak, daha sonra zaman kazanma şansı için şu anki yaşam kalitenizi feda ederiz. Palyatif bakım, ölümcül bir hastalığı olan kişilerin şu anda mümkün olan en dolu hayatı yaşamalarına yardımcı olmak için hemşireleri, doktorları, din görevlilerini ve sosyal hizmet uzmanlarını görevlendirir, tıpkı huzurevi reformcularının ağır engelli kişilere yardımcı olmak için personel görevlendirmesi gibi. Ölümcül hastalıkta bu, ağrı ve rahatsızlıktan kurtulmak, mümkün olduğunca uzun süre zihinsel farkındalığı korumak veya arada bir aileyle dışarı çıkmak gibi hedeflere odaklanmak anlamına gelir, koksun hayatının daha uzun mu yoksa daha kısa mı olacağına değil. Yine de, palyatif bakım alındığında doktorları birkaç haftadan fazla yaşamayacağını düşünmüşlerdi. Aldığı destekleyici palyatif bakım tedavisiyle, zaten bir yıl yaşamıştı. Hospis bir insan için kolay bir seçim değildir. Bir hospis hemşiresi insanların hayatına tuhaf bir anda girer, ölümcül bir hastalığa yakalandıklarını anlamışlardır ancak öleceklerini henüz kabul etmemişlerdir. Crete, hospise geldiklerinde kaderlerini kabul edenlerin oranı yaklaşık dörtte birdir dedi. Hastalarıyla ilk karşılaştığında birçoğu doktorlarının onları terk ettiğini hisseder. %99'u öleceklerini anlıyor, ancak %100'ü ölmemeyi umuyor dedi. Hala hastalıklarını yenmek istiyorlar. İlk ziyaret her zaman zordur, ancak işleri kolaylaştırmanın yollarını bulmuştur. Bir hemşirenin bir hastanın sizi sevmesini ve size güvenmesini sağlamak için 5 saniyesi vardır. Bu, kendinizi sunma biçiminizle ilgilidir. Çok üzgünüm, diyerek gelmiyorum. Bunun yerine, ben hospis hemşiresiyim ve hayatınızı daha iyi hale getirmek için size sunabileceğim şeyler bunlar. Ve biliyorum ki kaybedecek çok zamanımız yok diyorum. Lee Cox'un evinden ayrıldıktan sonra ziyaret ettiğimiz Dave Galloway ile de böyle başladı her şey. 42 yaşındaydı. Kendisi ve eşi Sharon, Baston itfaiyesinde çalışıyorlardı. 3 yaşında bir kızları vardı. Pankreas kanseri vardı ve kanser yayılmıştı, üst karın bölgesi artık tümörle kaplıydı. Son birkaç aydır ağrıları dayanılmaz hale gelmiş ve ağrı krizleri nedeniyle birkaç kez hastaneye yatırılmıştı. Yaklaşık bir hafta önce, en son yatışında tümörün bağırsaklarını deldiği tespit edilmişti. Bu sorun için geçici bir çözüm bile yoktu. Tıbbi ekip ona damardan beslenme vermeye başladı ve yoğun bakım ünitesine gitmek veya evde palyatif bakım almak arasında bir seçim yapma şansı sundu. Eve gitmeyi seçti. Keşke daha önce müdahale etseydik, dedi Creed bana. Kendisi ve hastanenin başhekimi John Novak, Galloway'in eve geldiğinde onu değerlendirdiklerinde, sadece birkaç günü kaldığı anlaşılmıştı. Gözleri çukurlaşmıştı. Nefes alışı zorlanıyordu. Vücudunun alt kısmı o kadar şişmişti ki, derisi kabarmış ve iltihaplanmıştı. Karın ağrısından neredeyse sayıklıyordu. İşe koyuldular. Ona, daha önce izin verilenden daha yüksek dozda narkotik ilaç vermesini sağlayan bir düğmeli ağrı kesici pompa kurdular. Sırtı yüksekte uyuyabilmesi için elektrikli bir hastane yatağı ayarladılar. Ayrıca Sharon'a dabeyi nasıl temiz tutacağını, cildini tahrişten nasıl koruyacağını ve gelecekteki krizlerle nasıl başa çıkacağını öğrettiler. Creed bana işinin bir kısmının hastanın ailesini anlamak olduğunu ve Sharon'ın ona olağanüstü yetenekli göründüğünü söyledi. Kocasının sonuna kadar bakımını üstlenmeye kararlıydı ve belki de bir itfaiyeci olduğu için bunu yapacak dayanıklılığa ve yetkinliğe sahipti. Özel bir hemşire tutmak istemedi. Serum hatlarından yatak çarşaflarına kadar her şeyi kendisi halletti ve ihtiyaç duyduğunda yardım almak için aile üyelerini organize etti. Creed, Daven yatağının yanındaki mini buzdolabında saklanmak üzere FedEx aracılığıyla özel bir konfor paketi gönderilmesini ayarladı. Bu paket, ani ağrı veya nefes darlığı için bir doz morfin, anksiyeti atakları için ativan, bulantı için Compazine. Delirium için haldol, ateş için Tylenol ve insanların son saatlerinde yaşayabileceği ıslak üst solunum yolu hırıltısını kurutmak için atropin içeriyordu. Böyle bir sorun ortaya çıkarsa, Sharon'a 24 saat görev yapan hospis hemşiresini araması, hemşirenin hangi acil durum ilaçlarının kullanılacağı konusunda talimatlar vermesi ve gerekirse yardıma gelmesi talimatı verildi. Dave ve Sharon nihayet evde gece boyunca uyuyabiliyorlardı. Creed veya başka bir hemşire her gün, bazen günde iki kez onu görmeye geliyordu. O hafta üç kez Sharon, Dave'in ağrı krizleri veya halüsinasyonlarıyla başa çıkmak için acil palyatif bakım hattını kullandı. Birkaç gün sonra, en sevdikleri restorana bile gidebildiler, aç değildi ama orada olmanın ve anıların canlanmasının tadını çıkardılar. Sharon'ın söylediğine göre, şimdiye kadar en zor kısım, Dave'in her gün aldığı 2 litrelik intravenöz beslenmeyi bırakmaya karar vermekti. Kalori kaynağı sadece bu beslenme olsa da, hastane personeli vücudunun besinleri ememediği için beslenmeyi kesmeyi önermişti. Şeker, protein ve yağ infüzyonu, cildindeki ağrılı şişliği ve nefes darlığını daha da kötüleştiriyordu. Peki ne için? Slogan şuydu, Anı Yaşa! Sharon, onu aç bırakmaktan korkarak tereddüt etmişti. Ancak ziyaretimizden önceki gece, Sharon ve Dave infüzyon olmadan denemeye karar verdiler. Sabahleyin şişlik belirgin şekilde azalmıştı. Daha fazla hareket edebiliyor ve daha az rahatsızlık duyuyordu. Ayrıca sadece tadına bakmak için birkaç lokma yemek yemeye başladı ve bu da Sharon'ın kararından memnun kalmasını sağladı. Vardığımızda Dave, duştan sonra karısının omzuna kolunu atmış, terlikleriyle yavaş yavaş adımlar atarak yatağına doğru ilerliyordu. Uzun ve sıcak bir duştan daha çok sevdiği hiçbir şey yok, dedi Sharon. Mümkün olsa duşta yaşardı. Dave, yeni pijamalarıyla yatağının kenarına oturmuş, nefes nefese kalmıştı. Kreet ise kızı eşliği, boncuklu örgülü saçlarıyla odaya girip çıkarken, babasının kucağına oyuncak ayılar bırakıyordu. ''Ağrınızın şiddetini 1 ile 10 arasında nasıl değerlendirirsiniz?'' diye sordu Kriyt. ''6'' dedi. ''Pompa düğmesine bastın mı?'' ''Bir an cevap vermedi. İsteksizim'' diye itiraf etti. ''Neden?'' diye sordu Kriyt. ''Bu bir yenilgi gibi geliyor'' dedi. ''Yenmek, uyuşturucu bağımlısı olmak istemiyorum'' diye açıkladı. ''Buna ihtiyaç duymak istemiyorum.'' Kriyt onun önünde diz çöktü. Dave, bu tür bir acıya ilaçsız dayanabilen kimseyi tanımıyorum, dedi. Bu bir yenilgi değil, güzel bir eşin ve kızın var ve bu acıyla onların tadını çıkaramayacaksın. Bu konuda haklısın, dedi eşliğe bakarak, eşliği ona küçük bir at uzatırken. Ve düğmeye bastı. Dave Galloway bir hafta sonra, evinde, huzur içinde ve ailesiyle çevrili olarak öldü. Bundan bir hafta sonra da Lee Cox öldü. Ancak insan hayatının formüllere ne kadar dirençli olduğunu göstermek istercesine, koks hastalıklarının iyileşmezliğine asla kendini alıştıramamıştı. Bu yüzden ailesi onu bir sabah kalp krizi geçirirken bulduğunda, onun isteğini yerine getirerek hastane servisini aramak yerine 911'i aradılar. Acil tıp teknisyenleri, itfaiyeciler ve polisler olay yerine koştular. Giysilerini çıkardılar, Göğsüne oksijen verdiler, solunum yoluna bir tüp takıp akciğerlerine oksijen pompaladılar ve kalbini tekrar çalıştırmayı denediler. Ancak bu tür çabalar terminal dönemdeki hastalarda nadiren başarılı olur ve onda da başarılı olamadı. Hospice, nasıl öleceğimiz konusunda yeni bir ideal sunmaya çalıştı. Herkes bu ritüelleri benimsemese de, benimseyenler çağımız için bir ölüm sanatı, ARS Morendi, oluşturmaya yardımcı oluyorlar. Ancak bunu yapmak, sadece acıya karşı değil, aynı zamanda tıbbi tedavinin görünüşte durdurulamaz ivmesine karşı da bir mücadeleyi temsil ediyor. Şükran gününden hemen önce Sara Monopoly, kocası Rich ve annesi Dawn Thomas, Dr. Markov ile görüşerek geriye kalan seçeneklerini ele aldılar. Bu noktaya kadar Sara, sınırlı veya hiç etkisi olmayan 3 tur kemoterapi görmüştü. Belki de Markow ölüm yaklaşırken en çok ne istediğini ve bu isteklerini en iyi nasıl gerçekleştirebileceğini onunla görüşebilirdi. Ancak Sara ve ailesinden aldığı sinyal, sadece sonraki tedavi seçenekleri hakkında konuşmak istedikleri yönündeydi. Ölüm hakkında konuşmak istemiyorlardı. Daha sonra, ölümünden sonra, Sara'nın kocası ve ailesiyle konuştum. Sara'nın hastalığının tedavi edilemez olduğunu bildiğini belirttiler. Teşhis konulduktan ve bebeğini doğurduktan bir hafta sonra, öldükten sonra Vivian'ın nasıl yetiştirilmesiyle ilgili isteklerini ayrıntılı olarak anlattı. Birkaç kez ailesine hastanede ölmek istemediğini söyledi. Son anlarını huzur içinde evde geçirmek istiyordu. Ancak bu anların yakında gelebileceği, hastalığı yavaşlatmanın bir yolu olmayabileceği ihtimali, ne onun ne de benim konuşmak istediğimiz bir şey değildi, dedi annesi. Babası Geri ve ikiz kız kardeşi Emili, hala bir tedavi umudu taşıyorlardı. Doktorların yeterince araştırma yapmadığını düşünüyorlardı. Geri, bir şey olmamasına inanamıyordum, dedi. Rich için Sara'nın hastalığı kafa karıştırıcı bir deneyim olmuştu, bir bebeğimiz vardı. Gençtik. Ve bu çok şok edici ve çok garipti. Tedaviyi durdurmayı hiç konuşmadık. Marka o odanın genel havasını süzdü. Akciğer kanseri tedavisinde neredeyse 20 yıllık deneyimiyle bu tür konuşmaların çoğunu yaşamıştı. Sakin, güven verici bir tavrı vardı ve Minnesota yerlisi olarak çatışmadan veya aşırı samimiyetten kaçınma eğilimindeydi. Kararlarını bilimsel bir yaklaşımla vermeye çalışıyordu. Hastalarımın büyük çoğunluğunun hastalıklarından öleceğini biliyorum, dedi bana. Veriler, ikinci basamak kemoterapi başarısız olduktan sonra akciğer kanseri hastalarının ek tedavilerden nadiren daha uzun süre hayatta kaldığını ve sıklıkla önemli yan etkiler yaşadığını gösteriyor. Ama onun da umutları var. Onlara bir noktada destekleyici bakımın düşünmeleri gereken bir seçenek olduğunu söyledi. Ancak, deneysel tedavilerin de olduğunu ekledi. Deneme aşamasında olan birkaç tedaviden bahsetti. En umut verici olanı, kanser hücrelerinde bulunan mutasyonlardan birini hedef alan bir Pfizer ilacıydı. Sara ve ailesi anında umutlarını bu ilaca bağladılar. İlaç o kadar yeniydi ki, adı bile yoktu, sadece bir numarası vardı, PF0231006 ve bu onu daha da cazip kılıyordu. Birkaç önemli sorun vardı, bunlardan biri, bilim insanlarının henüz güvenli dozu bilmemesiydi. İlaç sadece faz bir denemesindeydi, yani ilacın işe yarayıp yaramadığını değil, çeşitli dozların toksisitesini belirlemek için tasarlanmış bir denemeydi. Dahası, ilacın kanser hücrelerine karşı Petri kabında yapılan bir testinde hiçbir etki göstermediği görüldü. Ancak Markow bunların belirleyici engeller değil, sadece olumsuzluklar olduğunu düşündü. Kritik sorun, deneme kurallarının Sara'yı o yaz geçirdiği akciğer embolisi nedeniyle dışlamasıydı. Katılmak için, bu olayı atlatmak için iki ay beklemesi gerekiyordu. Bu arada, Vinorelbine adı verilen başka bir geleneksel kemoterapi denemeyi önerdi. Sara, Şükran gününden sonraki pazartesi günü tedaviye başladı. Az önce olanları düşünmekte fayda var. Sara adım adım dördüncü bir kemoterapi seansına girdi. Bu seansın hastalığının seyrini değiştirme olasılığı çok düşük, ancak onu güçten düşürücü yan etkilere yol açma olasılığı çok yüksekti. Kaçınılmaz olana hazırlanma fırsatı unutuldu. Ve tüm bunlar, kesinlikle normal bir durum yüzünden oldu, hastalığıyla yüzleşmeye hazır olmayan bir hasta ve ailesi. Marco'ya Oya, kendisine ilk gelen terminal dönem akciğer kanseri hastaları için neyi başarmayı umduğunu sordum. Onlara bir iki yıl gibi iyi bir süre kazandırabilir miyim diye düşünüyorum, dedi. Beklentilerim bunlar. Benim için, onun gibi bir hasta için uzun vadede yaşam süresi 3 ila 4 yıl. Ama insanlar bunu duymak istemiyor. Onlar 10 ila 20 yıl düşünüyorlar. Bunu defalarca duyuyorsunuz. Ve onların yerinde olsaydım ben de aynı şekilde düşünürdüm. Doktorların bu zorlukların üstesinden gelmek için iyi donanımlı olduklarını düşünebilirsiniz, ancak en az iki şey engel teşkil ediyor. Birincisi, kendi görüşlerimiz gerçekçi olmayabilir. Sosyolog Nicolas Kristakis liderliğindeki bir çalışma, yaklaşık 500 ölümcül hasta hastanın doktorlarından hastalarının ne kadar süre hayatta kalacağını tahmin etmelerini istedi ve ardından hastaları takip etti. Doktorların %63'ü hastalarının hayatta kalma süresini abarttı. Sadece %17'si hafife aldı. Ortalama tahmin %530 oranında fazlaydı. Ve doktorlar hastalarını ne kadar iyi tanıyorsa, hata yapma olasılıkları da o kadar yüksekti. İkinci olarak, bu duyguları bile dile getirmekten çoğu zaman kaçınıyoruz. Çalışmalar, doktorların genellikle kanserin tedavi edilemez olduğunu hastalara söylemelerine rağmen, çoğunun baskı altında bile olsa, kesin bir prognoz vermekte isteksiz olduğunu gösteriyor. Onkologların %40'ından fazlası, işe yaraması muhtemel olmayan tedaviler sunduklarını itiraf ediyor. Hasta ve doktor arasındaki ilişkinin giderek perakende terimleriyle yanlış tanımlandığı bir çağda, müşteri her zaman haklıdır, doktorlar özellikle hastanın beklentilerini çiğnemekten çekiniyorlar. Aşırı iyimser olmaktan çok, aşırı kötümser olmaktan endişeleniyorsunuz. Ve ölüm hakkında konuşmak son derece riskli. Sara monopoli gibi bir hastanız olduğunda, yapmak isteyeceğiniz son şey gerçekle yüzleşmektir. Bunu biliyorum, çünkü Markov onunla bu konuşmadan kaçınan tek kişi değildi. Ben de kaçınıyordum. O yazın başlarında yapılan bir pet taraması, akciğer kanserine ek olarak, Boynundaki lenf düğümlerine yayılmış tiroid kanseri olduğunu ortaya çıkarmıştı ve ameliyat yapılıp yapılmayacağına karar vermek için çağrılmıştım. Bu ikinci, bağımsız kanser aslında ameliyat edilebilirdi. Ancak tiroid kanserlerinin ölümcül hale gelmesi yıllar alır. Akciğer kanseri, tiroid kanseri herhangi bir sorun yaratmadan çok önce neredeyse kesinlikle hayatına son verecekti. Gerekli olacak ameliyatın kapsamı ve olası komplikasyonlar göz önüne alındığında, en iyi yol hiçbir şey yapmamaktı. Ancak saraya gerekçelerimi açıklamak, akciğer kanserinin ölümcüllüğüyle yüzleşmek anlamına geliyordu ve kendimi buna hazır hissetmiyordum. Kliniğimde oturan Sara, bu ikinci kanser keşfinden dolayı cesaretini kaybetmiş gibi görünmüyordu. Aksine, kararlıydı. Tiroid kanseri tedavisinin olumlu sonuçlarını okumuştu. Bu yüzden ameliyat zamanını tartışmaya hevesliydi. Ve ben de onun iyimserliğine kapıldım. Ya yanılıyorsam ve o, metastatik akciğer kanserinden kurtulan o mucizevi hastaysa diye düşündüm. Tiroid kanserini tedavi etmeden nasıl bırakabilirdim ki? Çözümüm konuyu tamamen geçiştirmek oldu. Saraya tiroid kanseriyle ilgili nispeten iyi haberler olduğunu, yavaş ilerlediğini ve tedavi edilebilir olduğunu söyledim. Ancak önceliğin akciğer kanseri olduğunu belirttim. Tedaviyi bunun için ertelemeyelim dedim. Tiroid kanserini şimdilik takip edebilir ve birkaç ay sonra ameliyat planlayabiliriz. Onu 6 haftada bir görüyordum ve ziyaretler arasında fiziksel durumundaki gerilemeyi fark ediyordum. Yine de, tekerlekli sandalyede bile Sara her zaman gülümseyerek, makyajı yapılmış ve saçlarını tel tokalarla gözlerinin önüne toplamış bir şekilde gelirdi. Elbisesinin altında tüplerin oluşturduğu garip çıkıntılar gibi küçük şeylere gülerdi. Her şeyi denemeye hazırdı ve ben de kendimi akciğer kanseri için deneysel tedaviler hakkındaki haberlere odaklanırken buldum. Kemoterapilerinden birinin tiroid kanserini biraz küçülttüğü görüldükten sonra, deneysel bir tedavinin her iki kanserine de karşı etkili olabileceği ihtimalini bile onunla konuştum ki bu tamamen bir hayaldi. Bir hayalden bahsetmek, gözlerimin önünde olup bitenlerden bahsetmekten daha kolaydı, daha az duygusal, daha az patlayıcı, yanlış anlaşılmaya daha az yatkındı. Akciğer kanseri ve kemoterapi nedeniyle Sara giderek daha da hastalandı. Zamanının çoğunu uyuyarak geçiriyor ve evden dışarı pek bir şey yapamıyordu. Aralık ayındaki klinik notlarında nefes darlığı, kuru öksürük, kanlı öksürük ve şiddetli yorgunluktan bahsediliyordu. Göğsündeki drenaj tüplerine ek olarak, kanserin orada ürettiği litrelerce sıvının neden olduğu şiddetli basıncı azaltmak için her hafta veya iki haftada bir karın bölgesine iğneyle drenaj yapılması gerekiyordu. Aralık ayında yapılan bir BT taraması, akciğer kanserinin omurgasına, karaciğerine ve akciğerlerine yayıldığını gösterdi. Ocak ayında görüştüğümüzde, sadece yavaş ve rahatsız bir şekilde hareket edebiliyordu. Alt vücudu o kadar şişmişti ki derisi gerilmişti. Nefes almak için duraksamadan bir cümleden fazlasını söyleyemiyordu. Şubat ayının ilk haftasında, evde nefes almak için oksijen desteğine ihtiyaç duyuyordu. Ancak, akciğer embolisinden bu yana yeterince zaman geçmişti ve Pfizer'ın deneysel ilacına başlayabilirdi. Sadece ona için bir dizi taramaya daha ihtiyacı vardı. Bu taramalar, kanserin beynine yayıldığını ve her iki yarım küreye yayılmış, yarım inç büyüklüğünde en az 9 metastatik tümörün bulunduğunu ortaya çıkardı. Deneysel ilaç, kan beyin bariyerini geçmek için tasarlanmamıştı. pf 0231006 işe yaramayacaktı. Sara, ailesi ve sağlık ekibi hala mücadele modundaydı. 24 saat içinde Sara, Metastazları azaltmak için tüm beyin radyasyon tedavisi uygulanması amacıyla bir radyasyon onkoloğuna götürüldü. 12 Şubat'ta 5 günlük radyasyon tedavisini tamamladı. Bu tedavi onu inanılmaz derecede yorgun bırakmış, yataktan kalkmakta bile zorlanmasına neden olmuştu. Neredeyse hiçbir şey yemiyordu. Sonbahardakinden 25 kilo daha az ağırlığa sahipti. Richardson e son 2 aydır çift görme yaşadığını ve ellerini hissedemediğini itiraf etti. ''Neden kimseye söylemedin?'' diye sordu ona. ''Tedaviyi bırakmak istemedim'' dedi. Beni tedaviyi bırakmaya zorlarlardı. Radyasyon tedavisinden sonra gücünü toplaması için iki hafta süre verildi. Ardından, küçük bir biyoteknoloji şirketinden gelen farklı bir deneysel ilacı deneme şansımız oldu. Tedaviye 25 Şubat'ta başlaması planlanmıştı. Şansları hızla azalıyordu. Ama kim sıfır olduğunu söyleyebilirdi ki. 1985'te paleontolog ve yazar Steven J. Gould, 3 yıl önce asbest maruziyetiyle ilişkilendirilen nadir ve ölümcül bir kanser türü olan karın mezotelyoması teşhisi konulduktan sonra ortalama mesaj değildir başlıklı olağanüstü bir makale yayınladı. Teşhisi aldığında bir tıp kütüphanesine gitti ve hastalıkla ilgili en son bilimsel makaleleri inceledi. Literatür daha acımasızca açık olamazdı. Mezotelyoma tedavi edilemez ve teşhisten sonra ortalama yaşam süresi sadece 8 aydır, diye yazdı. Haber yıkıcıydı. Ama sonra hasta yaşam eğrilerinin grafiklerine bakmaya başladı. Good bir doğa bilimciydi ve eğrinin orta noktasından ziyade orta noktasının etrafındaki varyasyonu fark etmeye daha yatkındı. Doğa bilimcinin gördüğü şey, dikkat çekici bir varyasyondu. Hastalar ortalama yaşam süresinin etrafında kümelenmemiş, bunun yerine her iki yöne de yayılmıştı. Dahası, eğri sağa doğru çarpıktı ve 8 aylık ortalamadan çok daha uzun yıllar yaşayan hastaların uzun, ancak ince bir kuyruğu vardı. İşte burada teselli buldu. Kendisinin o uzun kuyruğun çok ilerisinde hayatta kaldığını hayal edebiliyordu. Ve gerçekten de hayatta kaldı. Ameliyat ve deneysel kemoterapi sonrasında, 2002 yılında, 60 yaşında, asıl hastalığıyla ilgisi olmayan akciğer kanserinden ölmeden önce 20 yıl daha yaşadı. Ölümü kabullenmeyi, özünde var olan bir onur olarak görmek, bence biraz fazla moda oldu, diye yazmıştı 1985 tarihli denemesinde. Elbette, vaiz kitabındaki vaizle aynı fikirdeyim, sevmenin bir zamanı ve ölmenin bir zamanı vardır ve benim ipliğim tükendiğinde, Sonu sakin bir şekilde ve kendi yolumda karşılamayı umuyorum. Ancak çoğu durumda ölümün nihai düşman olduğu daha savaşçı görüşü tercih ediyorum ve ışığın sönüşüne karşı şiddetle öfkelenenlerde hiçbir kınanacak şey bulmuyorum. Ölümcül bir hastalığı olan bir hastam olduğunda her zaman Gudu ve makalesini düşünüyorum. Neredeyse her zaman ne kadar ince olursa olsun uzun bir olasılık kuyruğu vardır. Bunu aramaktan ne sakınca var? Bana göre eğer bu, çok daha olası bir sonuca hazırlıklı olmadığımız anlamına gelmiyorsa, hiçbir sakınca yok. Sorun şu ki, tıp sistemimizi ve kültürümüzü bu uzun olasılık kuyruğu üzerine kurduk. Tıbbi açıdan piyango bileti dağıtmak için trilyonlarca dolarlık bir yapı inşa ettik ve hastaları bu biletlerin kazanmama olasılığının neredeyse kesinliğine hazırlayacak bir sistemin sadece temellerine sahibiz. Umut bir plan değildir, ama umut bizim planımızdır. Sara için mucizevi bir iyileşme söz konusu değildi ve son yaklaştığında ne o ne de ailesi buna hazır değildi. Rich daha sonra bana, her zaman evinde huzur içinde ölme isteğine saygı duymak istedim, dedi. Ama bunu başarabileceğimize inanmıyordum, nasıl yapacağımızı bilmiyordum. 22 Şubat Cuma sabahı, yeni kemoterapi seansına başlamasına 3 gün kala, Rich uyandığında karısını yanında dik otururken, kollarının üzerine eğilmiş, Gözleri fal taşı gibi açılmış, nefes almakta zorlanırken buldu. Kadının yüzü bembeyazdı, hızlı hızlı nefes alıyor, ağzını her açtığında vücudu inip kalkıyordu. Sanki boğuluyormuş gibi görünüyordu. Burun tüpündeki oksijen miktarını artırmayı denedi ama durumu düzelmedi. Bunu yapamam, dedi, her kelime arasında durak sayarak. Korkuyorum. Buzdolabında acil durum kiti yoktu. Arayabileceği bir palyatif bakım hemşiresi de yoktu. Ve bu yeni durumun düzeltilebilir olup olmadığını nereden bilecekti? Hastaneye gideceğiz, dedi ona. Arabayla mı gitmeleri gerektiğini sorduğunda, kadın başını salladı, bu yüzden adam 911'i aradı ve yan odada bulunan annesi Davna olanları anlattı. Birkaç dakika sonra, itfaiyeciler sirenlerin sesi eşliğinde yatak odasına çıkan merdivenlere akın etti. Sarayı sedyeyle ambulansa bindirirken, Davun gözyaşları içinde dışarı çıktı. Bunu halledeceğiz, dedi Rich ona. Kendi kendine, bunun sadece bir hastane ziyareti olduğunu söyledi. Doktorlar onu nasıl iyileştireceklerini bulacaklardı. Hastanede saraya zatürre teşhisi kondu. Bu durum aileyi endişelendirdi çünkü enfeksiyonu önlemek için her şeyi yaptıklarını düşünüyorlardı. Ellerini titizlikle yıkamışlar, küçük çocuklu kişilerin ziyaretlerini sınırlamışlar, Hatta Sara'nın en ufak bir burun akıntısı belirtisi gösterdiğinde bebek Vivian ile geçirdiği zamanı bile kısıtlamışlardı. Ancak Sara'nın bağışıklık sistemi ve akciğer salgılarını temizleme yeteneği, radyasyon ve kemoterapi seanslarının yanı sıra kanser nedeniyle de giderek zayıflamıştı. Bir bakıma, zatürre teşhisi rahatlatıcıydı çünkü sadece bir enfeksiyondu. Tedavi edilebilirdi. Tıbbi ekip Saray'a damardan antibiyotik ve maske aracılığıyla yüksek akışlı oksijen vermeye başladı. Aile, antibiyotiklerin işe yaramasını umarak başucunda toplandı. Sorunun geri döndürülebilir olabileceğini birbirlerine söylediler. Ancak o gece ve ertesi sabah nefes alması daha da zorlaştı. Söyleyebileceğim tek bir komik şey bile aklıma gelmiyor, dedi Emily, anne babaları onlara bakarken Saray'a. Ben de yapamam, diye mırıldandı Sara. Ailesi ancak daha sonra bunun ondan duyacakları son sözler olduğunu anladı. Bundan sonra bilinci gidip gelmeye başladı. Sağlık ekibinin tek seçeneği kalmıştı, onu solunum cihazına bağlamak. Sara bir savaşçıydı, değil mi? Savaşçılar için bir sonraki adım ise yoğun bakım ünitesine geçmek olacak. Bu, milyonlarca kez tekrarlanan modern bir trajedi. Ne kadar ömrümüz kaldığını tam olarak bilmenin bir yolu olmadığında ve kendimizi olduğundan çok daha fazla zamanımız varmış gibi hayal ettiğimizde, her dürtümüz savaşmak, damarlarımızda kemoterapi boğazımızda bir tüple veya etimizde taze dikişlerle ölmek yönündedir. Kalan zamanımızı kısaltıyor veya kötüleştiriyor olabileceğimiz gerçeği neredeyse hiç aklımıza gelmiyor. Doktorların yapabilecekleri başka bir şey kalmadığını söyleyene kadar bekleyebileceğimizi hayal ediyoruz. Ama nadiren doktorların yapabileceği başka bir şey yoktur. Bilinmeyen etkinliğe sahip zehirli ilaçlar verebilirler, tümörün bir kısmını çıkarmak için ameliyat yapabilirler, bir kişi yemek yiyemiyorsa beslenme tüpü takabilirler, her zaman bir şey vardır. Bu seçenekleri istiyoruz, ama bu, seçimleri kendimiz yapmaya istekli olduğumuz anlamına gelmez. Bunun yerine, çoğu zaman hiç seçim yapmayız. Varsayılan seçeneğe geri döneriz ve varsayılan seçenek şudur, bir şey yap, bir şeyi düzelt. Bundan bir çıkış yolu var mı? Bazı görüşlere göre sorun, piyasa güçlerinin yokluğundan kaynaklanıyor. Eğer ölümcül hastalığı olan hastalar sigorta şirketleri veya hükümet yerine seçtikleri tedavilerin ek maliyetlerini ödemek zorunda kalsalardı, bu tercihleri daha fazla dikkate alırlardı. Ölümcül kanser hastaları ilaçlar için 80 bin dolar ödemezdi ve son evre kalp yetmezliği hastaları, en iyi ihtimalle birkaç ay daha fazla yaşam süresi sağlayan defibrilatörler için 50 bin dolar ödemezdi. Ancak bu argüman önemli bir faktörü göz ardı ediyor, bu tedavileri seçen insanlar birkaç ay daha fazla yaşam süresi düşünmüyorlar. Yıllar düşünüyorlar. En azından hastalıklarının artık bir sorun bile olmayabileceği bir şans elde ettiklerini düşünüyorlar. Dahası, serbest piyasada satın almak veya devlet vergilerimizden elde etmek istediğimiz bir şey varsa, o da bu seçeneklere ihtiyaç duyduğumuzda maliyetler konusunda endişelenmemize gerek kalmayacağına dair bir güvencedir. İşte bu yüzden kısıtlama kelimesi hala çok güçlü bir suçlama olmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz koşullar konusunda geniş bir huzursuzluk var, ancak ayrıntıları tartışmaktan korkuluyor. Çünkü piyasa çözümüne tek alternatif gibi görünen şey, bazılarında iddia ettiği gibi doğrudan kısıtlama, yani ölüm panelleri. 1990'larda sigorta şirketleri ölümcül hastalık durumlarında doktorların ve hastaların tedavi kararlarına meydan okumaya çalıştı, ancak bu girişimler ters tepti ve özellikle bir dava. Bu stratejiye neredeyse tamamen son verdi, Nelene Fox davası. Fox, Kaliforniya'nın temekula şehrindendi ve 1991 yılında, 38 yaşındayken metastatik meme kanseri teşhisi kondu. Ameliyat ve geleneksel kemoterapi başarısız oldu ve kanser kemik iliğine yayıldı. Hastalık ölümcüldü. Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki doktorlar ona radikal ama umut vadeden yeni bir tedavi önerdiler, yüksek doz kemoterapi ve kemik iliği nakli. Fox için bu, iyileşme şansı olan tek tedaviydi. Sigorta şirketi HealthNet, masrafların karşılanması talebini reddetti ve bunun deneysel bir tedavi olduğunu, faydalarının kanıtlanmadığını ve bu nedenle poliçe şartlarına göre kapsam dışında olduğunu savundu. Sigorta şirketi, bağımsız bir tıp merkezinden ikinci bir görüş alması için ısrar etti. Fox reddetti, ona başka bir görüş almasını söylemeye kim hakları vardı ki? Hayatı tehlikedeydi. Hayır kurumlarından 212 bin dolar toplayarak tedavi masraflarını kendi cebinden ödedi, ancak tedavi gecikti. Tedaviden 8 ay sonra öldü. Kocası, HealthNet'e kötü niyet, sözleşme ihlali, kasıtlı duygusal zarar verme ve cezai tazminat davası açtı ve kazandı. Jüri, mirasçılarına 89 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Sağlık sigorta şirketi yöneticileri katil olarak damgalandı. 10 eyalet, sigorta şirketlerinin meme kanseri için kemik iliği nakli masraflarını karşılamasını zorunlu kılan yasalar çıkardı. HealthNet'in haklı olması önemli değil. Araştırmalar nihayetinde tedavinin meme kanseri hastaları için hiçbir faydası olmadığını ve hatta yaşamlarını daha da kötüleştirdiğini gösterdi. Ancak jüri kararı Amerikan sigorta sektörünü sarstı. Ölümcül hastalıkta doktorların ve hastaların tedavi kararları hakkında soru sormak siyasi intihar olarak değerlendirildi. 2004 yılında, başka bir sigorta şirketi olan Aetna'nın yöneticileri farklı bir yaklaşım denemeye karar verdiler. Ölümcül hastalığı olan sigortalıları için agresif tedavi seçeneklerini azaltmak yerine, palyatif bakım seçeneklerini artırmayı denediler. Aetna, hastaların yalnızca küçük bir azınlığının iyileştirici tedavi çabalarını durdurup palyatif bakıma kaydolduğunu fark etmişti. Bunu yaptıklarında bile, genellikle en son aşamada oluyordu. Bu nedenle şirket bir deneme yapmaya karar verdi. Yaşam beklentisi bir yıldan az olan sigortalıların, Diğer tedavilerden vazgeçmek zorunda kalmadan palyatif bakım hizmetlerinden yararlanmalarına izin verildi. Sara Monopoly gibi bir hasta kemoterapi ve radyoterapiye devam edebilir ve istediği zaman hastaneye gidebilir, ancak aynı zamanda evde, hem şu anki en iyi yaşam için hem de nefes alamayacak şekilde uyanabileceği o sabah için ihtiyaç duyduğu şeylere odaklanan bir palyatif bakım ekibine de sahip olabilir. Bu eş zamanlı bakım programı üzerine yapılan 2 yıllık bir çalışma, programa kayıtlı hastaların palyatif bakım hizmetlerinden yararlanma olasılığının çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu, oran %26'dan %70'e yükseldi. Bu şaşırtıcı değildi, çünkü hiçbir şeyden vazgeçmeye zorlanmadılar. Şaşırtıcı olan sonuç ise, bazı şeylerden vazgeçmeleriydi. Acil servise kontrol grubundaki hastalara göre yarı yarıya daha az gittiler. Hastane ve yoğun bakım ünitelerini kullanma oranları 3'te 2'den fazla düştü. Genel maliyetler ise neredeyse 4'te bir oranında azaldı. Sonuç şaşırtıcı ve kafa karıştırıcıydı, bu yaklaşımın neden işe yaradığı açık değildi. Aetna, daha geniş bir grup ölümcül hasta için daha mütevazı bir eş zamanlı bakım programı yürütüyordu. Bu hastalar için geleneksel palyatif bakım kuralları geçerliydi. Evde palyatif bakıma hak kazanmak için iyileştirici tedavi girişimlerinden vazgeçmeleri gerekiyordu. Ancak her iki durumda da, düzenli olarak arayıp ağrı kontrolünden geçimlerini sağlamaya kadar her konuda hizmet bulmalarına yardımcı olmayı teklif eden palyatif bakım hemşirelerinden telefonlar alıyorlardı. Bu hastalar için de palyatif bakıma kayıt oranı %70'e yükseldi ve hastane hizmetlerinden yararlanma oranları keskin bir şekilde düştü. Yaşlı hastalar arasında yoğun bakım ünitelerinin kullanımı %85'ten fazla azaldı. Memnuniyet puanları çok yükseldi. Burada neler oluyordu? Programın liderleri, ciddi şekilde hasta olan hastalara günlük endişeleri hakkında konuşabilecekleri deneyimli ve bilgili birini sağladıkları izlenimine kapılmışlardı. Bir şekilde bu yeterliydi, sadece konuşmak. Açıklama inandırıcı görünmeyebilir, ancak son yıllarda bunu destekleyen kanıtlar artmıştır. Kanserle başa çıkma çalışmasında yer alan terminal dönem kanser hastalarının üçte ikisi, ortalama olarak ölümlerine sadece dört ay kala, yaşam sonu bakım hedefleri hakkında doktorlarıyla hiçbir görüşme yapmadıklarını bildirmiştir. Ancak görüşme yapanların üçte biri, kalp masajı veya solunum cihazına bağlanma veya yoğun bakım ünitesine yatırılma olasılıkları çok daha düşüktü. Çoğu palyatif bakım programına kaydolmuştu. Daha az acı çekmişler fiziksel olarak daha yetenekli olmuşlar ve daha uzun süre başkalarıyla etkileşim kurabilmişlerdir. Ayrıca, bu hastaların ölümünden 6 ay sonra, aile üyelerinin kalıcı majör depresyon yaşama olasılıkları belirgin şekilde daha düşüktü. Başka bir deyişle, yaşam sonu tercihleri hakkında doktorlarıyla anlamlı görüşmeler yapan kişilerin, huzur içinde ve durumlarının kontrolünde ölme ve ailelerini acıdan kurtarma olasılıkları çok daha yüksekti. Massachusetts Genel Hastanesi'nden 2010 yılında yapılan çığır açıcı bir çalışma daha da şaşırtıcı bulgular ortaya koydu. Araştırmacılar, Sara'nınki gibi 4 evre akciğer kanseri olan 151 hastayı rastgele 2 olası tedavi yaklaşımından birine atadı. Yarısı olağan onkoloji bakımı aldı. Diğer yarısı ise olağan onkoloji bakımına ek olarak palyatif bakım uzmanıyla eş zamanlı görüşmeler yaptı. Bu uzmanlar, hastaların acılarını önleme ve hafifletme konusunda uzmanlaşmış kişilerdir ve birini görmek için hastanın ölüp ölmediğinin belirlenmesine gerek yoktur. Ciddi ve karmaşık bir hastalığı olan kişiler için palyatif bakım uzmanları yardımcı olmaktan mutluluk duyarlar. Çalışmadaki uzmanlar, hastalarla durumları kötüleştiğinde hedeflerini ve önceliklerini görüştüler. Sonuç, palyatif bakım uzmanı görenler kemoterapiyi daha erken bıraktılar, çok daha erken hospise girdiler, yaşamlarının sonunda daha az acı çektiler ve %25 daha uzun yaşadılar. Başka bir deyişle, tıptaki karar verme süreçlerimiz o kadar başarısız oldu ki, ölüm konusunu ele almak yerine hastalara aktif olarak zarar verme noktasına geldik. Eğer yaşamın sonuna ilişkin tartışmalar deneysel bir ilaç olsaydı, FDA onu onaylardı. Hospice bakımına giren hastaların sonuçları da en az o kadar şaşırtıcı. Birçok insan gibi ben de hospis bakımının ölümü hızlandırdığına inanıyordum, çünkü hastalar hastane tedavilerinden vazgeçiyor ve ağrıyı dindirmek için yüksek dozda narkotik ilaçlara izin veriliyor. Ancak birçok çalışma bunun aksini gösteriyor. Bir çalışmada, araştırmacılar terminal kanser veya son evre kalp yetmezliği olan 4493 mediker hastasını takip etti. Meme kanseri, prostat kanseri veya kolon kanseri olan hastalar için araştırmacılar, hospise gidenler ile gitmeyenler arasında hayatta kalma süresinde bir fark bulamadılar. Ve ilginç bir şekilde, bazı rahatsızlıklar için hospis bakımı hayatta kalma süresini uzatmış gibi görünüyordu. Pampreas kanseri olanlar ortalama 3 hafta, akciğer kanseri olanlar 6 hafta ve kalp yetmezliği olanlar 3 ay kazandı. Ders neredeyse zen felsefesi gibi, daha uzun yaşamaya çalışmaktan vazgeçtiğinizde ancak daha uzun yaşarsınız. Sadece tartışmalar bu tür etkiler yaratabilir mi? Wisconsin, La Croce örneğini ele alalım. Yaşlı sakinlerinin yaşam sonu hastane masrafları alışılmadık derecede düşük. Medicare verilerine göre, Son 6 aylarında hastanede geçirdikleri gün sayısı ulusal ortalamanın yarısı kadar ve doktorların veya hastaların bakımı erken sonlandırdığına dair hiçbir işaret yok. Ortalama obezite ve sigara içme oranlarına rağmen, yaşam beklentileri ulusal ortalamanın bir yıl üzerinde. Bir akşam Gandersen Ladr'ın hastanesinde yoğun bakım uzmanı olan Gregory Thompson ile yoğun bakım nöbetindeyken konuştum ve bana hastalarının listesini anlattı. Çoğu açıdan hastalar herhangi bir yoğun bakım ünitesinde bulunanlara benziyordu, son derece hasta ve hayatlarının en tehlikeli günlerini yaşıyorlardı. Ağır bir zatürre vakasından kaynaklanan çoklu organ yetmezliği olan genç bir kadın, 60'lı yaşlarının ortalarında, yırtılmış kolonu nedeniyle hızla yayılan bir enfeksiyon ve kalp krizi geçiren bir adam vardı. Ancak bu hastalar, çalıştığım yoğun bakım ünitelerindeki hastalardan tamamen farklıydı. Hiçbirinde ölümcül bir hastalık yoktu, hiçbiri metastatik kanserin son evreleriyle veya tedavi edilemez kalp yetmezliği veya bunama ile mücadele etmiyordu. Thompson'a göre, La anlamak için 1991 yılına geri dönmek gerekiyordu, o yıl yerel tıp liderleri, tıp uzmanlarını ve hastaları yaşam sonu isteklerini tartışmaya teşvik etmek için sistematik bir kampanya başlattılar. Birkaç yıl içinde, hastaneye, huzur evine veya bakım evine kabul edilen tüm hastaların, bu konularda deneyimli biriyle oturup dört önemli sorudan oluşan çoktan seçmeli bir formu doldurması rutin hale geldi. Formda şu sorular soruluyordu, hayatınızın bu anında. Birinci, kalbiniz durursa yeniden hayata döndürülmek ister misiniz? İkinci, entübasyon ve mekanik ventilasyon gibi agresif tedaviler mi istiyorsunuz? Üçüncü, Antibiyotik ister misiniz? Dördüncü, kendi başınıza yemek yiyemiyorsanız, tüple veya damar yoluyla beslenmeyi tercih eder misiniz? 1996 yılına gelindiğinde, La Croce'da ölenlerin %85'inin bu tür yazılı bir vasiyetnamesi vardı. Bu oran daha önce %15, T ve doktorlar neredeyse her zaman bu talimatlardan haberdardı ve bunlara uyuyordu. Thompson, bu sistemin yerinde olmasının işini büyük ölçüde kolaylaştırdığını söyledi. Ancak bu, her hasta ünitesine geldiğinde ayrıntıların kendisine açıkça belirtilmesinden kaynaklanmıyor. Bunlar kesin ve değişmez şeyler değil, dedi bana. İnsanların bir kağıda yazdıkları evet, hayır cevapları ne olursa olsun, bunların ne anlama geldiğinde nüanslar ve karmaşıklıklar bulunur. Ancak yoğun bakıma geldiklerinde bu konuyu tartışmak yerine, Çoğu zaman bunun zaten gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Sorular listesine verilen cevaplar, hastaların doğum için hastaneye yatışlarından Alzheimer hastalığının komplikasyonları nedeniyle hastaneye yatışlarına kadar değişiyor. Ancak La Croce'da, sistem, insanların kendileri ve yakınları kriz ve korku içinde kalmadan önce ne istediklerini ve ne istemediklerini konuşma olasılıklarının çok daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Thompson, istekler net olmadığında, ailelerin de bu konuyu tartışmaya çok daha açık hale geldiğini söyledi. En önemli olan liste değil, tartışmaydı. Tartışma, La Croce'un yaşam sonu maliyetlerini ulusal ortalamanın yarısına indirmişti. Bu kadar basitti ve bu kadar karmaşıktı. Kışın bir cumartesi sabahı, bir önceki gece ameliyat ettiğim bir kadınla görüştüm. Yumurtalık kiste ameliyatı geçirirken, ameliyatı yapan jinekolog, Metastatik kolon kanseri olduğunu keşfetti. Genel cerrah olarak, ne yapılabileceğine bakmak için çağrıldım. Kolonunun büyük bir kanserli kitle içeren bir bölümünü çıkardım, ancak kanser zaten geniş bir alana yayılmıştı. Hepsini temizleyememiştim. Şimdi kendimi tanıtayım. Bir asistan doktorun kendisine bir tümör bulunduğunu ve kolonunun bir kısmının çıkarıldığını söylediğini anlattı. Evet, dedim. En çok etkilenen bölgeyi almayı başarmıştım. Bağırsaktan ne kadar doku alındığını, iyileşme sürecinin nasıl olacağını, kanserin ne kadar olduğunu hariç her şeyi anlattım. Ama sonra Sara Monopoly'e karşı ne kadar çekingen davrandığımı ve doktorların lafı dolandırarak konuştuğuyla ilgili tüm o çalışmaları hatırladım. Bu yüzden bana kanser hakkında daha fazla bilgi vermemi istediğinde, sadece yumurtalıklarına değil, lenf düğümlerine de yayıldığını açıkladım. Hastalığın tamamını temizlemenin mümkün olmadığını söyledim. Ama neredeyse hemen söylediklerimi küçümsemeye başladım. Bir onkolog çağıracağız, diye ekledim aceleyle. Kemoterapi bu durumlarda çok etkili olabilir. Haberi sessizce sindirdi, isyankar bedeninin üzerine çekilmiş battaniyelere bakıyordu. Sonra bana baktı. Ölecek miyim? İlkilerek hayır, hayır, dedim. Elbette ki hayır. Birkaç gün sonra tekrar denedim. Bir tedavimiz yok, diye açıkladım. Ama tedavi hastalığı uzun süre kontrol altında tutabilir. Amacın, hayatınızı olabildiğince uzatmak olduğunu söyledim. Kemoterapiye başladığı günden bu yana geçen aylarda ve yıllarda onu takip ettim. İyi gidiyor. Şu ana kadar kanser kontrol altında. Bir keresinde ona ve kocasına ilk konuşmalarımızı sordum. O konuşmaları pek hoş hatırlamıyorlardı. Kullandığınız o cümle, hayatınızı uzatın, sadece eleştirel görünmek istemiyordu. Biraz dobra bir cevaptı, dedi kocası. Çok sert geldi, diye tekrarladı. Sanki onu uçurumdan aşağı atmışım gibi hissetti. Hastanemizde palyatif bakım uzmanı olan ve bu zorlu konuşmalardan binlercesini gerçekleştirmiş, Doktorlara ve diğer sağlık çalışanlarına hastalar ve aileleriyle yaşam sonu konularını yönetme konusunda eğitim vermede ulusal çapta tanınmış bir öncü olan Susan Blok ile konuştum. Block bana, anlamanız gerekiyor, dedi. Aile toplantısı bir prosedürdür ve bir ameliyat yapmaktan daha az beceri gerektirmez. Temel hatalardan biri kavramsaldır. Çoğu doktor için, ölümcül hastalık hakkındaki bir tartışmanın birincil amacı, insanların ne istediğini belirlemektir, kemoterapi isteyip istemediklerini, hayata döndürülmeyi isteyip istemediklerini, palyatif bakım isteyip istemediklerini. Biz gerçekleri ve seçenekleri ortaya koymaya odaklanıyoruz. Ancak Blok'un dediği gibi, bu bir hatadır. Görevimizin büyük bir kısmı, insanların ezici kaygılarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmaktan ibaret, Ölüm kaygısı, acı çekme kaygısı, sevdikleriyle ilgili kaygı, mali durumla ilgili kaygı diye açıkladı. Birçok endişe ve gerçek korku var. Hiçbir konuşma bunların hepsini ele alamaz. Ölümün kabulüne ve tıbbın sınırları ve olanaklarının net bir şekilde anlaşılmasına ulaşmak bir süreçtir, bir aydınlanma anı değil. Bloka göre ölümcül hastalığı olan insanları bu süreçten geçirmenin tek bir yolu yok, ancak bazı kurallar var oturuyorsunuz. Zaman ayırıyorsunuz, Tedavi x mi yoksa y mi istediklerine karar vermiyorsunuz. Onlar için koşullar altında en önemli olanın ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Böylece onlara bunu başarma şanslarını en üst düzeye çıkaracak yaklaşım hakkında bilgi ve tavsiye verebilirsiniz. Bu süreç, konuşmak kadar dinlemeyi de gerektirir. Blok, zamanın yarısından fazlasını konuşarak geçiriyorsanız, çok fazla konuşuyorsunuz demektir diyor. Kullandığınız kelimeler önemlidir. Palyatif bakım uzmanlarına göre, örneğin, işlerin böyle sonuçlanmasından dolayı üzgünüm dememelisiniz. Bu, kendinizi uzaklaştırdığınız izlenimini verebilir. Bunun yerine, keşke işler farklı olsaydı demelisiniz. Ölürken ne istiyorsunuz, diye sormazsınız. Bunun yerine, zaman daraldığında, sizin için en önemli şey nedir, diye sorarsınız. Blok, karar verilmesi gereken zamandan önce hasta olan kişilerle ele almayı hedeflediği bir soru listesine sahip, prognozlarını nasıl anlıyorlar, gelecekte neler olacağı konusunda endişeleri neler, ne tür ödünler vermeye hazırlar, sağlık durumları kötüleşirse zamanlarını nasıl geçirmek istiyorlar, kendileri karar veremezlerse kimin karar vermesini istiyorlar? 10 yıl önce, 74 yaşındaki babası Jack Blok, Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de emekli psikoloji profesörüydü ve boynundaki omurilikte büyüyen bir kitle olduğu anlaşılan belirtilerle San Francisco'daki bir hastaneye yatırılmıştı. Onu görmek için uçakla oraya gitti. Nörocerrah, kitleyi çıkarmak için yapılacak işlemin onu boyundan aşağısı felçli, kuadriplejik bırakma olasılığının %20 olduğunu söyledi. Ancak bu işlem yapılmazsa, kuadriplejik olma olasılığı %100'dü. Ameliyattan önceki akşam, baba ve kızı, akıllarını olacaklardan uzak tutmaya çalışarak arkadaşları ve aileleri hakkında sohbet ettiler ve sonra kız gece için evden ayrıldı. Körfes köprüsünün yarısına geldiğinde, aman tanrım, onun gerçekten ne istediğini bilmiyorum, diye düşündüğünü hatırladı. Babası onu sağlık vekili olarak atamıştı, ancak bu tür durumlar hakkında sadece yüzeysel olarak konuşmuşlardı. Bu yüzden arabayı geri çevirdi. Tekrar içeri girmek gerçekten rahatsız ediciydi, dedi. Ölümcül hastalıklar konusunda uzman olması hiçbir fark yaratmadı. Babamla bu konuşmayı yapmak çok kötü hissettirdi. Ama listesini yaptı. Ona, hayatta kalma şansın olması için ne kadar acıya katlanmaya hazır olduğunu ve senin için hangi seviyede hayatta kalmanın katlanılabilir olduğunu anlamam gerekiyor, dedi. Oldukça acı verici bir konuşma yaptık ve o da bu beni tamamen şok etti, eğer çikolatalı dondurma yiyebiliyorsam ve televizyonda futbol izleyebiliyorsam, hayatta kalmaya razıyım. Bunun için çok acı çekmeye razıyım, dedi. Bunu söyleyeceğini asla beklemezdim, dedi Blok. Yani, emekli profesör, bildiğim kadarıyla hiç futbol maçı izlemedi. Bütün tabloya bakarsak, tanıdığımı sandığım adam değildi. Ancak bu konuşma çok önemliydi çünkü ameliyattan sonra omuriliğinde kanama meydana geldi. Cerrahlar, hayatını kurtarmak için tekrar ameliyat etmeleri gerektiğini söylediler. Ancak kanama onu zaten neredeyse felçli hale getirmişti ve aylarca, muhtemelen de sonsuza dek ciddi şekilde engelli kalacaktı. Ne yapmak istiyordu? Bu kararı vermek için 3 dakikam vardı ve onun çoktan kararını verdiğini fark ettim. Cerrahlara, babasının hayatta kalması durumunda hala çikolatalı dondurma yiyip televizyonda futbol izleyip izleyemeyeceğini sordu. Evet, dediler, onu ameliyat odasına geri götürmek için onay verdi. Eğer onunla o konuşmayı yapmasaydım, dedi bana, içgüdüm onu o anda bırakmak olurdu çünkü durum çok korkunç görünüyordu. Ve kendimi çok suçlardım, onu çok mu erken bıraktım? Ya da onu ameliyata gönderebilirdi, ancak olduğu gibi bir yıl sürecek çok korkunç bir rehabilitasyon ve engellilikle karşı karşıya kalacağını görürdü. Onu buna mahkum ettiğim için çok suçlu hissederdim, dedi. Ama benim vereceğim bir karar yoktu. O karar vermişti. Sonraki iki yıl içinde kısa mesafelerde yürüyebilme yeteneğini yeniden kazandı. Banyo yapması ve giyinmesi için bakıcılara ihtiyacı vardı. Yutma ve yemek yeme konusunda zorluk çekiyordu. Ancak zihni sağlamdı ve ellerini kısmen kullanabiliyordu, bu da iki kitap ve bir düzineden fazla bilimsel makale yazmasına yetecek kadardı. Ameliyattan sonra 10 yıl daha yaşadı. Ancak sonunda, yutma güçlükleri, yiyecek parçacıklarını aspire etmeden yemek yiyemeyeceği noktaya kadar ilerledi ve bunun sonucunda ortaya çıkan zatüreler nedeniyle hastane ve rehabilitasyon merkezleri arasında gidip geldi. Beslenme tüpü istemiyordu. Ve mucizevi bir iyileşme şansının giderek azaldığı bu mücadelenin, onu bir daha asla eve dönemez hale getireceği açıkça ortaya çıktı. Bu yüzden, Blok ile konuşmamdan sadece birkaç ay önce, babası bu mücadeleyi durdurmaya ve eve dönmeye karar verdi. Ona palyatif bakım uygulamaya başladık, dedi Blok. olmasını tedavi ettik ve rahat etmesini sağladık. Sonunda yemeği ve içmeyi bıraktı. Yaklaşık beş gün sonra öldü. Susan Blok ve babası, kemoterapi etkisini kaybettiğinde, evde oksijen desteğine ihtiyaç duymaya başladığımızda, yüksek riskli bir ameliyatla karşı karşıya kaldığımızda, karaciğer yetmezliği ilerlemeye devam ettiğinde, kendimizi giydiremez hale geldiğimizde hepimizin yapması gereken bir konuşmayı yaptılar. İsveçli doktorların buna kırılma noktası görüşmesi dediğini duydum, insanların zaman kazanmak için mücadele etmekten, Aileyle birlikte olmak, seyahat etmek veya çikolatalı dondurmanın tadını çıkarmak gibi insanların değer verdiği diğer şeyler için mücadele etmeye geçmeleri gerektiği zamanı belirlemek için yapılan bir dizi konuşma. Bu konuşmaları çok az insan yapıyor ve herkesin bunlardan korkmasının iyi bir nedeni var, zor duyguları ortaya çıkarabilirler. İnsanlar öfkelenebilir veya bunalabilir, kötü yönetilirse, bu konuşmalar bir kişinin güvenini kaybetmesine neden olabilir iyi yönetilirse, gerçek zaman kazandırabilirler. Bir onkologla konuştum ve bana yakın zamanda tedavi ettiği, ameliyat edilemez bir beyin tümörü olan ve ikinci basamak kemoterapiye rağmen büyümeye devam eden 29 yaşında bir hastadan bahsetti. Hasta daha fazla kemoterapi denememeye karar verdi. Ancak bu karara varmak saatler süren bir görüşme gerektirdi, çünkü bu almayı beklediği bir karar değildi. Onkolog önce onunla yalnız başına görüştüğünü söyledi. Ne kadar yol kat ettiğini, kalan seçenekleri gözden geçirdiler. Açık sözlüydü. Ona tüm kariyeri boyunca 3. basamak kemoterapinin bu tür beyin tümöründe önemli bir yanıt verdiğini hiç görmediğini söyledi. Deneysel tedaviler aradığını ve hiçbirinin gerçekten umut verici olmadığını belirtti. Ve kemoterapiye devam etmeye istekli olmasına rağmen, Tedavinin ondan ve ailesinden ne kadar güç ve zaman alacağını da anlattı. Pes etmedi ya da isyan etmedi. Soruları bir saat boyunca devam etti. Şu terapiyi, bu terapiyi sordu. Yavaş yavaş, tümör büyüdükçe ne olacağını, hangi semptomları yaşayacağını, bunları kontrol altına almak için hangi yöntemleri deneyebileceklerini, sonun nasıl gelebileceğini sormaya başladı. Onkolog daha sonra genç adamla ve ailesiyle bir araya geldi. Bu görüşme pek iyi gitmedi. Adamın bir karısı ve küçük çocukları vardı ve karısı ilk başta kemoterapiyi bırakmayı düşünmeye hazır değildi. Ancak onkolog hastadan konuştuklarını kendi kelimeleriyle anlatmasını istediğinde, kadın anladı. Hemşire olan annesi için de durum aynıydı. Bu sırada babası sessizce oturdu ve tüm görüşme boyunca hiçbir şey söylemedi. Birkaç gün sonra hasta onkologla konuşmak için geri döndü. Bir şey olmalı, mutlaka bir şey olmalı, dedi. Babası ona internette iyileşme raporları göstermişti. Babasının bu haberi ne kadar kötü karşıladığını anlattı. Hiçbir hasta ailesine acı çektirmek istemez. Blok'a göre, hastaların yaklaşık üçte ikisi, sevdiklerinin istediği buysa, istemedikleri tedavilere bile razı oluyor. Onkolog, babayla görüşmek için evine gitti. İnternetten indirdiği bir sürü olası tedavi ve deneme seçeneği vardı. Onkolog hepsini inceledi. Fikrini değiştirmeye hazır olduğunu söyledi. Ancak ya tedaviler oğlunun beyin tümöründen çok farklıydı ya da oğlu bu tedavilere uygun değildi. Hiçbiri mucizevi olmayacaktı. Babaya, oğluyla geçireceği zamanın sınırlı olduğunu ve genç adamın bu süreci atlatmak için babasının yardımına ihtiyacı olacağını anlaması gerektiğini söyledi. Onkolog, kemoterapi reçete etmenin ne kadar daha kolay olacağını alaycı bir şekilde belirtti. Ama babayla olan o görüşme dönüm noktası oldu, dedi. Hasta ve ailesi palyatif bakım hizmetini tercih etti. Ölmeden önce bir aydan fazla bir süre birlikte vakit geçirdiler. Daha sonra baba doktora teşekkür etti. Son bir ayda, ailenin sadece birlikte olmaya odaklandığını ve bunun şimdiye kadar geçirdikleri en anlamlı zaman olduğunu söyledi. Bu konuşmaların ne kadar uzun sürdüğü göz önüne alındığında, birçok kişi asıl sorunun finansal teşvikler olduğunu savunuyor, doktorlara kemoterapi vermeleri ve ameliyat yapmaları için para ödüyoruz, ancak bunu yapmanın ne zaman sakıncalı olduğunu belirlemek için gereken zamanı ayırmaları için para ödemiyoruz. Bu kesinlikle bir faktör, ancak sorun sadece finansman meselesi değil. Tıbbın gerçek işlevinin ne olduğu, yani doktorların ne için para ödememiz gerektiği ve ne için ödemememiz gerektiği konusunda hala çözülememiş bir tartışmadan kaynaklanıyor. Basit görüşe göre tıp, ölüm ve hastalıkla savaşmak için vardır ve bu elbette en temel görevidir. Ölüm düşmandır, ama düşmanın üstün güçleri vardır. Sonunda kazanır, ve kazanamayacağınız bir savaşta, Topyekün yok oluş noktasına kadar savaşan bir general istemezsiniz. Kastır'ı istemezsiniz, Robert'i, Lee'yi istersiniz, kazanılabilir topraklar için nasıl savaşılacağını ve kazanılamayacak toprakları nasıl teslim edeceğini bilen, sadece sonuna kadar savaşmanın en büyük zarara yol açacağını anlayan birini. Günümüzde tıp, ne Kastır'lar ne de Lee'ler yetiştiriyor gibi görünüyor. Giderek, askerleri ileriye doğru yürüten ve sürekli ne zaman durmak istediğinizi bana bildirin diyen generaller gibiyiz. Tedavisi mümkün olmayan hastalara, her an inebileceğiniz bir tren olduğunu, sadece ne zaman inmeniz gerektiğini söylüyoruz. Ancak çoğu hasta ve ailesi için çok fazla şey istiyoruz. Şüphe, korku ve umutsuzluk içinde kıvranıyorlar, bazıları tıp biliminin neler başarabileceğine dair bir fanteziyle kandırılıyor. Tıptaki sorumluluğumuz, insanlarla oldukları gibi ilgilenmektir. İnsanlar sadece bir kez ölürler. Yararlanabilecekleri bir deneyimleri yoktur. Zorlu tartışmaları yapmaya ve gördüklerini söylemeye istekli, insanları gelecek olana hazırlayacak ve az kişinin gerçekten istediği bir unutulmuşluktan kurtaracak doktorlara ve hemşirelere ihtiyaçları var. Sara Monopoli, ailesine ve onkoloğuna son anlarında hastane veya yoğun bakımda olmak istemediğini bildirmek için yeterince görüşme yapmıştı, ancak hedefine nasıl ulaşacağını öğrenmek için yeterli değildi. Şubat ayının o cuma sabahı acil servise vardı andan itibaren, olaylar zinciri huzurlu bir sona doğru ilerliyordu. Ancak bundan rahatsız olan ve sonunda müdahale etmeye karar veren bir kişi vardı, Sara'nın aile hekimi Chuck Morris. Hastalığı önceki yıl boyunca ilerlerken, karar verme işini büyük ölçüde saraya, ailesine ve onkoloji ekibine bırakmıştı. Yine de, onu ve kocasını düzenli olarak görmüş ve endişelerini dinlemişti. O umutsuz sabah, Rich ambulansa binmeden önce aradığı tek kişi Morris'ti. Acil servise gitti ve Sara ve Rich vardıklarında onlarla buluştu. Morris, zatürenin tedavi edilebilir olabileceğini söyledi. Ancak Rich'e, bunun son olabileceğinden endişeleniyorum. Onun için gerçekten çok endişeliyim." dedi ve ailesine bunu söylediğini iletmesini tembihledi. Üst kattaki hastane odasında Morris, Sarah ve Rich ile kanserin onu nasıl zayıflattığı ve vücudunun enfeksiyonlarla savaşmasını nasıl zorlaştırdığı hakkında konuştu. Antibiyotikler enfeksiyonu durdursa bile, kanseri durduracak hiçbir şey olmadığını hatırlamalarını istedi. Morris bana Sara'nın çok kötü göründüğünü söyledi, nefes darlığı çekiyordu, izlemek bile rahatsız ediciydi, hala hatırlıyorum, onu zatürre tedavisi için yatıran nöbetçi onkoloğu, aslında tüm vakadan dolayı oldukça sarsılmıştı ve onun bile sarsılmış olması bir şey ifade ediyor. Anne ve babası geldikten sonra Morris onlarla da konuştu ve konuşmaları bittiğinde Sara ve ailesi bir plan üzerinde anlaştılar. Tıbbi ekip antibiyotiklere devam edecekti. Ancak durum kötüleşirse, onu solunum cihazına bağlamayacaklardı. Ayrıca, palyatif bakım ekibinin ziyaret etmesi için Morris'i aramasına da izin verdiler. Ekip, nefes almasını hemen kolaylaştıran küçük bir doz morfin reçete etti. Ailesi, Sara'nın çektiği acının ne kadar azaldığını gördü ve birdenbire daha fazla acı çekmek istemediler. Ertesi sabah, tıbbi ekibi durduranlar yine onlar oldu. Ona kateter takmak, başka şeyler yapmak istediler, diye anlattı annesi Down bana. Ben de, hayır, ona hiçbir şey yapmayacaksınız, dedim. Yatağını ıslatması umurumda değildi. Laboratuvar testleri, tansiyon ölçümü, parmak ucu kan alma işlemleri yapmak istediler. Muhasebe işlemleriyle hiç ilgilenmedim. Baş hemşireye gidip durmalarını söyledim. Önceki üç ayda Sara'ya yaptığımız neredeyse hiçbir şey tarama, test, radyasyon veya ek kemoterapi seanslarının hiçbiri durumunu daha da kötüleştirmekten başka bir işe yaramamıştı. Bunların hiçbiri olmasaydı muhtemelen daha uzun süre yaşayabilirdi. En azından son anda kurtuldu. O gün, Sara'nın vücudu iflas etmeye devam ederken bilincini kaybetti. Rich, ertesi gece boyunca korkunç bir inleme sesi duyduğunu hatırladı. Ölümün güzel bir yanı yok. Nefes alırken mi yoksa nefes verirken mi olduğunu hatırlamıyorum, ama dinlemesi korkunç, korkunç, korkunçtu. Babası ve kız kardeşi hala iyileşebileceğini düşünüyorlardı. Ama diğerleri odadan çıktığında, Rich Sara'nın yanına diz çöktü, ağlayarak kulağına fısıldadı, vazgeçmekte sakınca yok, dedi. Artık savaşmak zorunda değilsin, yakında görüşürüz. O sabahın ilerleyen saatlerinde nefes alışverişi değişti, yavaşladı. Rich, Sara birden irkildi. Uzun bir nefes verdi. Sonra da birden durdu, dedi. 7. Zorlu konuşmalar. Bir süre sonra yurt dışına seyahat ederken, Uganda'dan iki doktor ve Güney Afrika'dan bir yazarla sohbet ettim. Onlara Sara'nın durumundan bahsettim ve onun için ne yapılması gerektiğini düşündüklerini sordum. Onların gözünde, ona sunduğumuz seçenekler aşırıya kaçmış görünüyordu. Ülkelerindeki ölümcül hastalığı olan çoğu insan asla hastaneye gelmezdi, dediler. Gelenler ise, sorunun nihai sonucu bu kadar vahimken, birden fazla kemoterapi rejimi, son çare cerrahi işlemler, deneysel tedaviler gibi aşırı uygulamaların ne bekler ne de tolere ederdi. Ve sağlık sisteminin buna parası olmazdı. Ama sonra kendi deneyimlerinden bahsetmeden edemediler ve anlattıkları hikayeler tanıdık geldi, İsteği dışında yaşam destek ünitesine bağlanan bir büyük anne, deneysel bir tedaviyle hastanede ölen iyileşmesi mümkün olmayan karaciğer kanseri olan bir akraba, ölümcül beyin tümörü olan ve buna rağmen onu daha da zayıflatmaktan başka hiçbir etkisi olmayan sonsuz kemoterapi döngülerine katlanan bir kayınbirader. Güney Afrikalı yazar bana, her seans bir öncekinden daha korkunçtu, dedi. İlacın etini yediğini gördüm. Çocuklar hala travma yaşıyor. Asla unutamadı. Ülkeleri değişiyordu. Dünyanın en hızlı büyüyen 10 ekonomisinden 5'i Afrika'da. 2030 yılına kadar küresel nüfusun yarısı ila 3'te 2'si orta sınıf olacak. Çok sayıda insan televizyon ve araba gibi tüketim mallarını ve sağlık hizmetlerini karşılayabilecek duruma geliyor. Örneğin, bazı Afrika şehirlerinde yapılan araştırmalar, 80 yaşın üzerindeki yaşlıların yarısının hastanede öldüğünü ve 80 yaşın altındakilerin daha da yüksek oranlarda öldüğünü ortaya koyuyor. Bu rakamlar, günümüzdeki çoğu gelişmiş ülkedeki rakamları bile aşıyor. Sara'nın hikayesinin benzerleri küresel hale geliyor. Gelirler arttıkça, özel sektör sağlık hizmetleri hızla artıyor ve genellikle nakit olarak ödeniyor. Her yerdeki doktorlar, ailelerin banka hesaplarını boşaltmasına, tohumlarını satmasına ve çocuklarının eğitim paralarından kesinti yaparak sonuçsuz tedaviler için para harcamasına yol açan sahte umutlar sunmaya çok istekli hale geliyor. Ancak aynı zamanda, Kampala'dan Kinshasa'ya, Lagos'tan Lesotho'ya, Mumbai'den Manila'ya kadar her yerde palyatif bakım programları ortaya çıkıyor. Bilim insanları, ülkelerin ekonomik gelişmelerine paralel olarak geçirdiği üç aşamalı bir tıbbi gelişim süreci öne sürmüşlerdir. Birinci aşamada, bir ülke aşırı yoksulluk içindeyken, insanların profesyonel teşhis ve tedaviye erişimi olmadığı için ölümlerin çoğu evde gerçekleşir. İkinci aşamada, bir ülkenin ekonomisi geliştiğinde ve halkı daha yüksek gelir seviyelerine geçtiğinde, artan kaynaklar tıbbi olanakları daha yaygın hale getirir. İnsanlar hastalandıklarında sağlık sistemlerine başvururlar. Yaşamlarının son döneminde, genellikle evde değil, hastanede ölürler. Üçüncü aşamada, bir ülkenin geliri en yüksek seviyelere çıktığında, insanlar hastalıkta bile yaşam kaliteleriyle ilgilenme imkanına sahip olurlar ve evdeki ölümler tekrar artar. Bu durum, Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşanıyor gibi görünüyor. Evde ölüm oranları 1945'te açık bir çoğunluktan 1980'lerin sonlarında sadece %17'ye düşmüşken, 1990'lardan beri bu sayılar tersine döndü. Hospice bakımının kullanımı sürekli olarak artıyor, öyle ki 2010 yılına gelindiğinde Amerikalıların %45'i hospislerde hayatını kaybetti. Bunların yarısından fazlası evde hospis bakımı alırken, geri kalanı genellikle ölümcül hastalar için yatarak tedavi gören hospis tesislerinde veya huzur evlerinde bu bakımı aldı. Bu oranlar dünyadaki en yüksek oranlar arasında yer alıyor. Muazzam bir dönüşüm yaşanıyor. Bu ülkede ve dünyanın dört bir yanında, insanlar giderek yaşlı bakım evlerinde çürümeye ve hastanelerde ölmeye alternatif bir seçeneğe sahip oluyorlar ve milyonlarcası bu fırsatı değerlendiriyor. Ancak bu, istikrarsız bir dönem. Yaşlanma ve ölümün kurumsallaşmış versiyonunu reddetmeye başladık, ancak henüz yeni normumuzu oluşturmadık. Geçiş aşamasındayız, eski sistem ne kadar sefil olursa olsun, hepimiz bu konuda uzmanız. Dans hareketlerini biliyoruz, siz hasta olmayı kabul ediyorsunuz ve ben, klinisyen olarak, ne kadar imkansız, sefalet, hasar veya maliyet olursa olsun, sizi iyileştirmeye çalışmayı kabul ediyorum. Ölümle nasıl yüzleşeceğimizi ve anlamlı bir yaşamın özünü, sadakatini ve bireyselliğini nasıl koruyacağımızı birlikte anlamaya çalıştığımız bu yeni yöntemle, yavaş ilerleyen acemileriz. Toplumsal bir öğrenme eğrisinden geçiyoruz, her seferinde bir kişi. Ve bu, ister doktor olarak isterse sadece bir insan olarak beni de kapsar. Babam 70'li yaşlarının başlarındayken, onun ölümsüz olmayabileceğini fark etmek zorunda kaldım. Brahma boğası kadar sağlıklıydı, haftada 3 gün tenis oynuyor, yoğun bir üroloji pratiği yürütüyor ve Yerel Rotary Kulübü Başkanlığı yapıyordu. Muazzam bir enerjisi vardı. Kurduğu kırsal bir Hint Kolejine yardım etmekte dahil olmak üzere sayısız hayır işi yapmıştı, tek bir binadan yaklaşık 2000 öğrencili bir kampüse dönüştürmüştü. Eve her geldiğimde tenis raketlerimi getirir ve yerel kortlarda oynardık. O kazanmak için oynardı, ben de öyle. Bana kısa vuruş yapardı, ben de ona yapardım. Bana lob atardı, ben de ona lob atardım. Burnunu canı istediğinde kortun üzerine silmek veya kaçan tenis toplarını kovalamamı istemek gibi birkaç yaşlılık alışkanlığı edinmişti. Ama ben bunları yaşlılığın belirtileri olarak değil, bir babanın oğluyla birlikte sahip olduğu avantajlar olarak görüyordum. 30 yıla aşkın tıp pratiğinde, bir kez bile hastalık nedeniyle kliniğini veya ameliyat programını iptal etmemişti. Boynunda başlayıp sol koluna doğru yayılan ve sol parmak uçlarında karıncalanmaya neden olan bir ağrıdan bahsettiğinde, ikimiz de bunu fazla önemsemedik. Boynunun röntgeni sadece artrit olduğunu gösterdi. İltihap önleyici ilaçlar aldı, fizik tedavi gördü ve ağrıyı şiddetlendiren üstü servis atmayı bıraktı. Bunun dışında hayatı her zamanki gibiydi. Ancak sonraki birkaç yıl içinde boyun ağrısı ilerledi. Rahat uyuması zorlaştı. Sol elinin parmak uçlarındaki karıncalanma tamamen uyuşmaya dönüştü ve tüm sol eline yayıldı. Vazektomi sırasında dikiş atarken ipliği hissetmekte zorlandığını fark etti. 2006 baharında doktoru boynunun m ını istedi. Bulgular tam bir şoktu. Tarama, omuriliğinin içinde büyüyen bir tümörü ortaya çıkardı. İşte o an, aynanın öbür tarafına geçtiğimiz andı. Babamın hayatı ve ona dair beklentilerimiz artık aynı kalmayacaktı. Ailemiz, ölüm gerçeğiyle yüzleşmeye hazırlanıyordu. Bizim için, ebeveyn ve çocuk olarak, babamın yolunu, bir doktor olarak benim hastalarım için yarattığımdan farklı bir şekilde şekillendirebilecek miydik? İki numaralı kurşun kalemler dağıtılmıştı. Zamanlayıcı başlatılmıştı. Ama biz, sınavın başladığını bile fark etmemiştik. Babam bana görüntüleri e-postayla gönderdi ve dizüstü bilgisayarlarımızda görüntülere bakarken telefonla konuştuk. Kitleyi görmek mide bulandırıcıydı. Omurilik kanalının tamamını doldurmuş, beyninin tabanına kadar uzanmış ve kürek kemiklerinin seviyesine kadar inmişti. Omuriliğini yok ediyor gibi görünüyordu. Felç geçirmemiş olmasına, şimdiye kadar sadece elinin uyuşmasına ve boynunun ağrımasına şaşırdım. Ancak bunların hiçbirinden bahsetmedik. Konuşmak için güvenli bir yer bulmakta zorlandık. Ona radyolog raporunda kitlenin ne olabileceği yazıyordu diye sordum. Çeşitli iyi huylu ve kötü huylu tümörler listelenmişti, dedi. Tümör dışında başka olasılıklar öneriyor muydu? Pek sayılmaz, dedi. İki cerrah olarak, böyle bir tümörün nasıl çıkarılabileceği konusunda kafa yorduk. Ama bir yol yok gibi görünüyordu ve sessizliğe büründük. Herhangi bir sonuca varmadan önce bir beyin cerrahıyla konuşalım, dedim. Omurilik tümörleri nadirdir ve az sayıda beyin cerrahının bu konuda fazla deneyimi vardır. Bir düzine vaka bile çoktur. En deneyimli beyin cerrahlarından biri, anne babamın evinden 200 mil uzakta olan Cleveland Kliniğinde, diğeri ise Boston'daki hastanemdeydi. Her iki yere de randevu aldık. İki cerrah da ameliyat teklif etti. Omuriliği açacaklardı bunun mümkün olduğunu bile bilmiyordum ve tümörün mümkün olduğunca büyük bir kısmını çıkaracaklardı. Ancak sadece bir kısmını çıkarabileceklerdi. Tümörün hasara yol açan asıl nedeni, omurilik kanalının dar alanında büyümesiydi canavar kafesinden dışarı çıkıyordu. Kütlenin genişlemesi, omuriliği omur kemiğine doğru sıkıştırıyor, ağrıya ve omuriliği oluşturan sinir liflerinin tahribatına neden oluyordu. Bu nedenle her iki cerrah da tümörün büyümesi için alanı genişletmek amacıyla bir işlem yapmayı da önerdi. Omuriliğin arkasını açarak tümörü dekomprese edecekler ve omurları çubuklarla sabitleyeceklerdi. Bu, yüksek bir binanın arka duvarını söküp yerine katları destekleyecek kolonlar koymaya benzerdi. Hastanedeki beyin cerrahı hemen ameliyat yapılmasını savundu. Babama durumun tehlikeli olduğunu söyledi. Haftalar içinde felç geçirebilirdi. Başka seçenek yoktu. Kemoterapi ve radyasyon, ilerlemeyi durdurmada ameliyat kadar etkili değildi. Ameliyatın riskleri olduğunu söyledi. Ancak bunlardan çok endişelenmiyordu. Daha çok tümörden endişeleniyordu. Babamın çok geç olmadan harekete geçmesi gerekiyordu. Cleveland kliniğindeki beyin cerrahı daha belirsiz bir tablo çizdi. Aynı ameliyatı önermesine rağmen, hemen yapılması konusunda ısrar etmedi. Bazı omurilik tümörlerinin hızla ilerlediğini, ancak çoğunun ilerlemesinin yıllar sürdüğünü ve bunun da aşamalar halinde, birdenbire olmadığını gördüğünü söyledi. Babamın uyuşmuş bir elden bir gecede tamamen felce geçeceğini düşünmüyordu. Bu nedenle soru, ne zaman ameliyat yapılması gerektiğiydi ve bunun, babamın tedavi denemek isteyecek kadar dayanılmaz hale geldiği zaman olması gerektiğine inanıyordu. Cerrah, diğer beyin cerrahı kadar riskler konusunda kayıtsız değildi. Ameliyatın kendisinin dörtte bir oranında felç veya ölüme yol açma olasılığının olduğunu düşünüyordu. Babamın, dedi, bir sınır çizmesi gerekecekti. Belirtileri zaten ameliyatı şimdi isteyecek kadar kötü müydü? Ameliyat yapma yeteneğini tehdit eden el belirtileri hissetmeye başlayana kadar beklemek mi isteyecekti? Yürüyemez hale gelene kadar beklemek mi isteyecekti? Bilgiyi kabullenmek zordu. Babam hastalara bu tür kötü haberleri kaç kez vermişti örneğin, prostat kanseri olduklarını ve benzer şekilde korkunç seçimler yapmak zorunda kalacaklarını söylemişti. Ben de kaç kez aynı şeyi yapmıştım. Yine de haber, adeta bir darbe gibiydi. Cerrahların hiçbiri tümörün ölümcül olduğunu söylemedi. Ancak hiçbiri tümörün çıkarılabileceğini de söylemedi. Sadece basıncı azaltılabilirdi. Teoride, bir insan yaşam ve ölüm meseleleri hakkındaki kararlarını analitik olarak, gerçeklere dayanarak vermelidir. Ancak gerçekler deliklerle ve belirsizliklerle doluydu. Tümör nadirdi. Net tahminler yapılamıyordu. Seçim yapmak, bir şekilde boşlukları doldurmayı gerektiriyordu ve babam bu boşlukları korkuyla doldurdu. Tümörden ve ona ne yapacağından korkuyordu, ayrıca önerilen çözümden de korkuyordu. Omuriliğin açılmasını aklına sığdıramıyordu. Ve anlamadığı, kendisinin yapabileceğini hissetmediği herhangi bir ameliyata güvenmekte zorlanıyordu. Cerrahlara bunun tam olarak nasıl yapılacağı hakkında sayısız soru sordu. Omuriliğe girmek için ne tür bir alet kullanıyorsunuz, diye sordu. Mikroskop mu kullanıyorsunuz? Tümörü nasıl kesiyorsunuz? Kan damarlarını nasıl yakıyorsunuz? Yakma işlemi omuriliğin sinir liflerine zarar veremez mi? Ürolojide prostat kanamasını kontrol etmek için şu veya bu aleti kullanıyoruz, bunu kullanmak daha iyi olmaz mı? Neden olmasın? Hastanedeki beyin cerrahı babamın sorularından pek hoşlanmadı. İlk birkaç soruyu cevaplamakta sorun yaşamadı. Ama ondan sonra iyice sinirlendi. Ünlü bir profesör olduğu için otoriter, kendinden emin ve yapacak işleriyle meşgul bir havası vardı. Bakın, dedi doktor babama, tümör tehlikeliydi. Kendisi, yani beyin cerrahı, bu tür tümörleri tedavi etme konusunda çok deneyimliydi. Hatta ondan daha deneyimli kimse yoktu. Babamın vereceği karar, tümörüyle ilgili bir şey yapmak isteyip istememesiydi. Eğer isterse, beyin cerrahı yardımcı olmaya hazırdı. İstemezse, bu onun seçimiydi. Doktor işini bitirdiğinde babam başka soru sormadı. Ama aynı zamanda bu adamın onun cerrahı olmayacağına da karar vermişti. Cleveland kliniğinde görev yapan beyin cerrahı Edward de aynı derecede özgüvenliydi. Ancak babamın sorularının korkudan kaynaklandığını fark etti. Bu yüzden, can sıkıcı olanlar da dahil olmak üzere, tüm soruları yanıtlamak için zaman ayırdı. Bu süreçte babamı da sorguladı. Babamın, tümörün kendisine vereceği zarardan çok, ameliyatın kendisine ne yapacağından endişelendiğini söyledi. Babam haklı olduğunu söyledi. Babam, faydası belirsiz bir tedavi uğruna cerrahi uygulama yeteneğini kaybetme riskini almak istemiyordu. Cerrah da babamın yerinde olsa aynı şeyi hissedebileceğini söyledi. Benzerin insanlara bakış şekli, gerçekten onlara baktığını hissettiriyordu. Annem ve babamdan birkaç santim daha uzundu, ama göz hizasında oturmaya özen gösteriyordu. Oturduğu yeri bilgisayardan uzaklaştırıp tam önlerine yerleşti. Babam konuşurken kıpırdamadı, yerinde duramadı, hatta tepki bile vermedi. İnsanların konuşmasının gerçekten bitip bitmediğini anlamak için, konuşmadan önce bir an beklemek gibi, orta batıya özgü bir alışkanlığı vardı. Tel çerçeveli gözlüklerinin ardında küçük, koyu renkli gözleri ve kalın, gri sakalının altında gizlenmiş bir ağzı vardı. Ne düşündüğüne dair ipucu veren tek şey, parlak kubbeli alnındaki kırışıklıktı. Sonunda, konuşmayı asıl konuya geri getirdi. Tümör endişe vericiydi. Ama şimdi babamın endişeleri hakkında bir şeyler anlıyordu. Babamın semptomlarının ne kadar çabuk değiştiğini görmek için beklemesi gerektiğine inanıyordu. Ameliyatı, ihtiyaç duyana kadar erteleyebilirdi. Babam benzelin tavsiyesine uymaya karar verdi. Annem ve babam birkaç ay sonra kontrole gelmek ve ciddi bir değişiklik belirtisi gösterirse daha erken aramak için bir plan yaptılar. Babam benzeri sadece tümörün olası sonuçlarına dair daha iyi, en azından biraz daha az endişe verici bir tablo çizdiği için mi tercih etmişti? Belki, olur böyle şeyler, hastalar iyimser olma eğilimindedir, bu da onların yanılma olasılığı daha yüksek olan doktorları tercih etmelerine yol açsa bile. İki cerrahtan hangisinin haklı olduğunu ancak zaman gösterecekti. Yine de Benzel, babamın en çok önem verdiği şeyi anlamak için çaba sarf etmişti ve bu babam için çok şey ifade ediyordu. Ziyaretin yarısı bile geçmeden, Benzel'e güveneceğine karar vermişti. Sonunda Benzel'in haklı olduğu ortaya çıktı. Zaman geçtikçe babam semptomlarında herhangi bir değişiklik fark etmedi. Takip randevusunu ertelemeye karar verdi. Nihayetinde Benzel'i tekrar görmesi bir yıl sürdü. Tekrarlanan MRda tümörün büyüdüğü görüldü. Ancak fizik muayenede babamın gücünde, duyusunda veya hareket kabiliyetinde herhangi bir azalma tespit edilmedi. Bu nedenle, öncelikle görüntülerin nasıl göründüğüne değil, nasıl hissettiğine göre hareket etmeye karar verdiler. MR raporları, görüntüleme, medulla ve orta beyin seviyesinde servikal kitlenin boyutunda önemli bir artış olduğunu göstermektedir gibi rahatsız edici şeyler söylüyordu. Ancak aylarca, yaşam biçimini etkileyecek hiçbir şey olmadı. Boyun ağrısı can sıkıcı olmaya devam etti, ama babam gece uyumak için en iyi pozisyonları buldu. Soğuk havalar geldiğinde, uyuşmuş sol elinin kemik gibi soğuduğunu fark etti. Evde bile, Michael Jackson tarzı, elinin üzerine bir eldiven takmaya başladı. Bunun dışında, araba kullanmaya, tenis oynamaya, ameliyat yapmaya, hayatına eskisi gibi devam etti. O ve beyin cerrahı neyin geleceğini biliyorlardı. Ama aynı zamanda onun için neyin önemli olduğunu da biliyorlardı ve işleri olduğu gibi bıraktılar. Bunun, kendi hastalarımla ilgili kararları almanın tam da benim de yapmam gereken yol olduğunu düşündüğümü hatırlıyorum. Tıpta hepimizin yapması gereken yol buydu. Tıp fakültesindeyken, sınıf arkadaşlarım ve ben, Tıp etiği alanında uzmanlaşmış iki bilim insanı Ezekiel ve Linda Emanuel'in, yeni yetişen hekimler olarak hastalarımızla kurabileceğimiz farklı ilişki türleri üzerine yazdığı kısa bir makaleyi okumakla görevlendirildik. En eski ve en geleneksel ilişki türü, babacan bir ilişkidir, bizler, hastaların bizim için en iyisi olduğuna inandığımız şeyi almalarını sağlamayı amaçlayan tıp otoriteleriyiz. Bilgi ve deneyime sahibiz, kritik kararları biz veriyoruz. Eğer kırmızı hap ve mavi hap olsaydı, size kırmızı hapı alın. Sizin için iyi olacak, derdik. Belki de mavi haptan da bahsederdik, ama belki de bahsetmezdik. Size sadece bilmeniz gerektiğine inandığımız şeyleri söyleriz. Bu, rahipvari, doktorun en iyisini bildiği modelidir ve sık sık kınanmasına rağmen, özellikle savunmasız hastalarla zayıf, yoksul, yaşlı ve söylenenleri yapmaya meyilli diğer herkesle yaygın bir yöntem olmaya devam etmektedir. Yazarların bilgilendirici olarak adlandırdığı ikinci ilişki türü, babacan ilişkinin tam tersidir. Size gerçekleri ve rakamları anlatırız. Gerisi size kalmıştır. İşte kırmızı hapın yaptığı şey, işte mavi hapın yaptığı şey, derdik. Hangisini istersiniz? Bu bir perakende ilişkisidir. Doktor teknik uzmandır. Hasta tüketicidir. Doktorların görevi güncel bilgi ve becerileri sağlamaktır. Hastaların görevi ise kararları vermektir. Doktorların giderek daha yaygın hale gelen bu yaklaşımı, bizi giderek daha fazla uzmanlaşmaya itmektedir. Hastalarımız hakkında giderek daha az şey biliyoruz, ancak bilimimiz hakkında giderek daha çok şey biliyoruz. Genel olarak, bu tür bir ilişki, özellikle seçimler açık, Ödünler net ve insanların net tercihleri olduğunda harika bir şekilde işleyebilir. Sadece istediğiniz ve kabul ettiğiniz testleri, hapları, ameliyatları, riskleri alırsınız. Tamamen özerksiniz. Bastındaki hastanemdeki beyin cerrahı, bu iki rol tipinin de özelliklerini sergiliyordu. Babacan bir doktordu, ameliyatın babam için en iyi seçenek olduğunu ve babamın hemen ameliyat olması gerektiğini ısrarla savunuyordu. Ancak babam, cerrahı bilgilendirici bir doktor olmaya, ayrıntıları ve seçenekleri gözden geçirmeye zorladı. Bu yüzden cerrah tavrını değiştirdi, ancak açıklamalar babamın korkularını daha da artırdı, daha fazla soruya yol açtı ve neyi tercih edeceğinden daha da emin olmamasına neden oldu. Cerrah onunla ne yapacağını bilemedi. Aslında, bu iki tip de insanların tam olarak istediği şey değil. Bilgi ve kontrol istiyoruz, ama aynı zamanda rehberlik de istiyoruz. Emanueller, yorumlayıcı olarak adlandırdıkları üçüncü bir doktor-hasta ilişkisi türünü tanımladılar. Burada doktorun rolü, hastaların ne istediklerini belirlemelerine yardımcı olmaktır. Yorumlayıcı doktorlar, sizin için en önemli olan nedir? Endişeleriniz neler? diye sorarlar. Ardından, cevaplarınızı öğrendikten sonra, size kırmızı hap ve mavi hap hakkında bilgi verirler ve hangisinin önceliklerinize ulaşmanıza en çok yardımcı olacağını anlatırlar. Uzmanlar buna ortak karar alma diyorlar. Biz tıp öğrencilerine, hekimler olarak hastalarla çalışmanın güzel bir yolu gibi görünüyordu. Ama neredeyse tamamen teorikti. Elbette, daha geniş tıp camiası için, Çoğu doktorun hastalar için bu tür bir rol üstleneceği fikri o zamanlar çok uzak bir ihtimal gibi görünüyordu. Cerrahlar mı, yorumlayıcı mı? Ha, klinisyenlerin bu fikirden bir daha bahsettiğini duymadım ve büyük ölçüde unuttum. Eğitimdeki seçenekler, daha babacan tarz ile daha bilgilendirici tarz arasında gibi görünüyordu. Ancak, 20 yıldan kısa bir süre sonra, babamla birlikte Cleveland, Ohio'da bir beyin cerrahının muayenehanesinde omuriliğinde büyüyen devasa ve ölümcül bir tümörü gösteren MR görüntüleri hakkında konuşuyorduk ve işte tam da bu diğer tür doktoru gerçekten karar alma sürecini paylaşmaya istekli olanı bulduk. Benzel kendini bu savaşta ne komutan ne de sadece bir teknisyen olarak görüyordu, bunun yerine babam adına bir tür danışman ve yüklenici olarak görüyordu. Babamın tam olarak ihtiyacı olan şey buydu. Makaleyi sonradan tekrar okuduğumda, yazarın doktorların insanların ihtiyaçlarını yeterince karşılamak için bazen sadece isteklerini yorumlamaktan daha ileri gitmeleri gerektiği uyarısını gördüm. İstekler değişkendir ve herkesin filozofların ikinci dereceden arzular dediği, yani arzularımız hakkındaki arzuları vardır. Örneğin, daha az dürtüsel olmak, daha sağlıklı olmak, korku veya açlık gibi ilkel arzular tarafından daha az kontrol edilmek, daha büyük hedeflere daha sadık olmak isteyebiliriz. Sadece anlık, birinci dereceden arzuları dinleyen doktorlar, sonuçta hastalarının gerçek isteklerine hizmet etmiyor olabilirler. İlaçlarımızı atlamak veya yeterince egzersiz yapmamak gibi kısa vadeli seçimler yaptığımızda bizi zorlayan klinisyenleri genellikle takdir ederiz. Ve başlangıçta korktuğumuz değişikliklere genellikle uyum sağlarız. Bu nedenle, bir noktada, bir doktorun insanlarla daha büyük hedefleri üzerinde düşünmesi, hatta onları iyi düşünülmemiş öncelikleri ve inançları yeniden düşünmeye teşvik etmesi sadece doğru değil, aynı zamanda gereklidir. Kariyerim boyunca her zaman en rahat hissettiğim rol bilgilendirici doktor olmaktı. Benim kuşağımdaki doktorlar çoğunlukla her şeyi bilen doktor olmaktan kaçındılar. Ancak bilgilendirici doktor olmak, Sara Monopoly'e veya daha önce baktığım diğer birçok ciddi hastaya yardımcı olmak için açıkça yeterli değildi. Babamın benzer ile yaptığı ziyaretler sırasında, hastanemizin acil servisine kusma şikayetiyle gelen, Metastatik yumurtalık kanseri olan 72 yaşında bir kadını görmem istendi. Adı Joel Douglas'tı ve tıbbi kayıtlarına baktığımda 2 yıldır tedavi gördüğünü gördüm. Kanserin ilk belirtisi karın şişkinliği hissi olmuştu. Jinekoloğa gitti ve ultrason yardımıyla pelvisinde bir çocuğun yumruğu büyüklüğünde bir kitle buldu. Ameliyat odasında bunun yumurtalık kanseri olduğu ve karın boşluğuna yayıldığı anlaşıldı. Yumuşak, mantarlaşmış tümör birikintileri rahimini, mesanesini, kolonunu ve karın zarını kaplamıştı. Cerrah her iki yumurtalığını, rahiminin tamamını, kolonunun yarısını ve mesanesinin üçte birini aldı. 3 ay kemoterapi gördü. Bu tür bir tedaviyle, bu evredeki yumurtalık kanseri hastalarının çoğu 2 yıl, üçte biri ise 5 yıl hayatta kalıyor. Hastaların yaklaşık %20'si gerçekten iyileşiyor. O da bu az sayıdaki kişi arasında olmayı umuyordu. Kemoterapiyi iyi tolere ettiği bildirildi. Saçlarını kaybetmişti ama bunun dışında sadece hafif bir yorgunluk yaşamıştı. 9. ayda, BT taramalarında hiçbir tümör görünmüyordu. Ancak bir yıl sonra yapılan bir taramada, birkaç küçük tümör parçasının yeniden büyüdüğü görüldü. Hiçbir şey hissetmedi, sadece milimetre boyutundaydılar ama oradaydılar. Onkoloğu farklı bir kemoterapi rejimi başlattı. Bu sefer Douglas daha ağrılı yan etkiler yaşadı. Ağız yaraları, vücudunda yanık benzeri bir döküntü, ancak çeşitli merhemlerle bunlar tolere edilebilirdi. Ancak takip taraması tedavinin işe yaramadığını gösterdi. Tümörler büyüdü. Pelvisinde şiddetli ağrılara neden olmaya başladılar. Üçüncü bir kemoterapi türüne geçti. Bu daha etkiliydi. Tümörler küçüldü, şiddetli ağrılar geçti. Ancak yan etkileri çok daha kötüydü. Kayıtlarında, mide bulantısını durdurmak için birçok ilaç denemesine rağmen korkunç bir mide bulantısı yaşadığı belirtiliyordu. Bacaklarını ve kollarını güçsüz bırakan yorgunluk onu günde saatlerce yatağa mahkum ediyordu. Alerjik bir reaksiyon, kontrol altına almak için steroid hapları gerektiren kurdeşen ve yoğun kaşıntıya neden oldu. Bir gün, şiddetli nefes darlığı yaşadı ve ambulansla hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı. Testler, sara monopolide olduğu gibi akciğer embolisi geliştirdiğini gösterdi. Günlük kan sulandırıcı enjeksiyonlarına başlandı ve ancak yavaş yavaş normal nefes alma yeteneğini geri kazandı. Ardından karnında şiddetli, gaz sancılarına benzer ağrılar gelişti. Kusmaya başladı, sıvı veya katı hiçbir şeyi midesinde tutamadığını fark etti. Onkoloğunu aradı ve onkoloğuda bir BT taraması istedi. BT taraması, metastazlarından kaynaklanan bağırsak kıvrımında bir tıkanıklık olduğunu gösterdi. Radyoloji bölümünden acil servise gönderildi. Nöbetçi genel cerrah olarak, ne yapabileceğim konusunda bana haber verildi. Radyoloji uzmanıyla birlikte tarama görüntülerini inceledim, ancak kanserin bağırsak tıkanıklığına nasıl neden olduğunu tam olarak anlayamadık. Bağırsak halkasının tümörün bir kıvrımına takılıp bükülmüş olması mümkündü, bu sorun, zaman verilirse kendiliğinden düzelebilirdi. Ya da bağırsak, tümör büyümesi tarafından fiziksel olarak sıkıştırılmış olabilirdi, bu sorun ancak tıkanıklığı gidermek veya BYP's etmek için yapılacak bir ameliyatla çözülebilirdi. Her iki durumda da, 3 kür kemoterapiye rağmen, kanserinin ilerlediğinin endişe verici bir işaretiydi. Daglas'la konuşmaya gittim, ona bu konuda ne kadar bilgi vermem gerektiğini düşünüyordum. Bu sırada bir hemşire ona damardan sıvı vermişti ve bir asistan doktor burnundan midesine kadar 3 metre uzunluğunda bir tüp yerleştirmişti, mideden zaten yarım litre safra yeşili sıvı boşalmıştı. Nazogastrik tüpler rahatsız edici, işkence gibi cihazlardır. Bu cihazlar takılan kişiler genellikle konuşma havasında olmazlar. Ancak kendimi tanıttığımda gülümsedi, adımı tekrarlamamı istedi ve doğru telaffuz edebildiğinden emin oldu. Kocası yanında bir sandalyede oturmuş, düşünceli ve sessiz bir şekilde, onun öncülük etmesine izin veriyordu. Anladığım kadarıyla zor bir durumdayım, dedi. Burnuna bantla tutturulmuş tüpe rağmen, bob kesimli saçlarını düzeltmeyi, gözlüklerini tekrar takmayı ve hastane çarşaflarını düzgünce üzerine örtmeyi başarmış türden bir insandı. Bu şartlar altında onurunu korumak için elinden gelenin en iyisini yapıyordu. Nasıl hissettiğini sordum. Tüpün işe yaradığını, mide bulantısının çok azaldığını söyledi. Ona ne söylendiğini açıklamasını istedim. Doktor, anlaşılan kanserim beni tıkıyor. Yani aşağıya inen her şey tekrar yukarı çıkıyor, dedi. O, acı gerçekleri mükemmel bir şekilde kavramıştı. Bu noktada, almamız gereken özellikle zor bir karar yoktu. Ona bunun sadece bağırsak kıvrımında bir bükülme olma ihtimali olduğunu ve bir iki gün içinde kendiliğinden açılabileceğini söyledim. Açılmazsa, ameliyat gibi olasılıkları konuşmamız gerekeceğini belirttim. Ancak şu anda bekleyebilirdik. Henüz daha zor bir konuyu gündeme getirmeye hazır değildim. İnatçı bir tavır takınarak, ne olursa olsun bu tıkanıklığın kötü bir alamet olduğunu söyleyebilirdim. Kanser insanları birçok şekilde öldürür ve yavaş yavaş yemek yeme yeteneklerini kaybetmelerine neden olması da bunlardan biridir. Ama o beni tanımıyordu, ben de onu tanımıyordum. Bu tartışma yoluna girmeden önce zamana ihtiyacım olduğuna karar verdim. Bir gün sonra, haberler umulabilecek en iyi seviyedeydi. İlk olarak, tüpten akan sıvının akışı yavaşladı. Ardından gaz çıkarmaya ve bağırsak hareketlerini düzenlemeye başladı. Nazogastrik tüpünü çıkarıp ona yumuşak, lif oranı düşük bir diyet verebildik. Şimdilik iyi olacağı anlaşılıyordu. Onu evine gönderip geçmiş olsun dileklerimi iletmek, zorlu konuşmayı tamamen atlamak çok cazip geldi. Ancak Douglas için meselenin burada bitmesi pek olası değildi. Bu yüzden ayrılmadan önce hastane odasına geri döndüm ve onunla, kocasıyla ve oğullarından biriyle oturdum. Ona tekrar yemek yediğini görmekten ne kadar memnun olduğumu söyleyerek başladım. Hayatında hiç bu kadar mutlu bir şekilde gaz çıkarmadığını söyledi. Bağırsaklarının tekrar tıkanmasını önlemek için hangi yiyecekleri yemesi ve hangilerini yememesi gerektiği konusunda soruları vardı ve ben de cevapladım. Biraz sohbet ettik ve ailesi bana onun hakkında biraz bilgi verdi. Bir zamanlar şarkıcıymış. 1956'da Miss Massa Çösetse olmuş. Daha sonra Nat King Cole onu yedek vokalist olarak turnesine katılmaya davet etmiş. Ancak eğlence hayatının istediği şey olmadığını keşfetmiş. Bu yüzden Boston'a geri dönmüş. Evlendikten sonra ailesinin cenaze evi işini devralan Arthur Douglas ile tanışmış. Dört çocuk yetiştirmişler ama en büyük çocukları olan oğullarının genç yaşta ölümünü yaşamışlar. Arkadaşlarına ve ailesine kavuşmayı ve tüm bu kanser işlerinden uzaklaşmak için planladıkları Florida gezisine çıkmayı dört gözle bekliyordu. Hastaneden ayrılmak için can atıyordu. Yine de ısrar etmeye karar verdim. Geleceği hakkında konuşmak için bir fırsat vardı ve bunu değerlendirmem gerektiğini fark ettim. Ama nasıl yapacaktım? Sadece bu arada kanser kötüleşiyor ve muhtemelen yine tıkanmanıza neden olacak mı diyecektim. Pittsburgh Üniversitesi'nden tanıştığım palyatif bakım doktoru Bob Arnold, bana bu durumlarda klinisyenlerin yaptığı hatanın, görevlerini sadece bilişsel bilgi sağlamak olarak görmeleri olduğunu açıklamıştı. Yani sert, soğuk gerçekler ve tanımlamalar. Bilgilendirici doktor olmak istiyorlar. Ama insanların aradığı şey, gerçeklerden çok bilginin ardındaki anlamdır. Anlamı iletmenin en iyi yolu, bilginin sizin için ne anlama geldiğini insanlara anlatmaktır, demişti. Ve bunu yapmak için bana üç kelime vermişti. Endişeliyim, dedim Douglas'a, tümörün hala orada olduğunu ve tıkanıklığın tekrar etme ihtimalinden endişelendiğimi açıkladım. Çok basit kelimelerdi ama ne kadar çok şey ifade ettiklerini anlamak hiç de zor değildi. Ona gerçekleri anlatmıştım. Ama endişelendiğimi de ekleyerek, sadece durumun ciddiyetini değil, onun yanında olduğumu, onu desteklediğimi de söylemiştim. Kelimeler ayrıca, ciddi bir şeyden korksam da, belirsizliklerin kaldığını, doğanın koyduğu sınırlar içinde umut için olasılıkların olduğunu da ifade ediyordu. Onun ve ailesinin söylediklerimi sindirmesine izin verdim. Douglas'ın tam olarak ne dediğini hatırlamıyorum, ama odadaki havanın değiştiğini hatırlıyorum. Bulutlar geldi, daha fazla bilgi istiyordu, ona ne öğrenmek istediğini sordum. Bu da benim açımdan önceden hazırlanmış ve bilinçli bir soruydu. Kariyerimin bu aşamasında insanlarla nasıl konuşacağımı hala öğreniyor olmamı aptalca buluyordum. Ancak Arnold, palyatif bakım hekimlerinin insanlarla kötü haberleri paylaşmak zorunda kaldıklarında kullandıkları bir stratejiyi de önermişti, sor, anlat, sor. Duymak istediğinizi soruyorlar, sonra anlatıyorlar ve sonra da ne anladığınızı soruyorlar. Ben de sordum. Douglas, başına neler gelebileceğini bilmek istediğini söyledi. Ben de bu olaya benzer bir şeyin bir daha asla yaşanmayabileceğini söyledim. Ancak tümörün muhtemelen başka bir tıkanıklığa neden olacağından endişeliydim. Bu durumda hastaneye geri dönmesi gerekecekti. Tüpü tekrar takmamız gerekecekti. Ya da tıkanıklığı gidermek için ameliyat yapmam gerekebilirdi. Bu da ince bağırsağının deri yüzeyine yönlendirilmesini ve açıklığının bir torbaya bağlanmasını gerektiren bir ileostomi ameliyatı anlamına gelebilirdi. Ya da tıkanıklığı hiç gideremeyebilirdim. Bundan sonra başka soru sormadı. Ona ne anladığını sordum. Başının dertten kurtulmadığını anladığını söyledi. Ve bu sözlerle gözlerinden yaşlar süzüldü. Oğlu onu teselli etmeye çalıştı ve her şeyin yoluna gireceğini söyledi. Tanrı'ya inancı olduğunu söyledi. Birkaç ay sonra ona o konuşmayı hatırlayıp hatırlamadığını sordum. Kesinlikle hatırladığını söyledi. O gece evde uyuyamamıştı. Yemek yemek için poşet takma görüntüsü aklından çıkmıyordu. Dehşete kapılmıştım, dedi. Nazik olmaya çalıştığımı fark etti. Ama bu, başka bir tıkanıklığın yakında olacağını bildiğin gerçeğini değiştirmiyor. Yumurtalık kanserinin kendisi için yaklaşan bir tehlike olduğunu her zaman anlamıştı, ancak o zamana kadar bunun nasıl olacağını gerçekten hayal edememişti. Yine de konuştuğumuza sevinmişti, ben de öyle. Çünkü hastaneden taburcu olduktan bir gün sonra tekrar kusmaya başladı. Tıkanıklık tekrar oluşmuştu. Tekrar hastaneye yatırıldı. Tüpü tekrar taktık. Bol sıvı tüketimi ve dinlenme ile geçen bir gecenin ardından, ameliyata gerek kalmadan semptomlar tekrar azaldı. Ancak bu ikinci atak onu sarstı çünkü bir tıkanıklığın anlamından, yani tümörünün kapanmasından bahsetmiştik. Önceki birkaç ayın olayları arasındaki bağlantıları gördüğü ve yaşadığı bir dizi krizden bahsettik, önceki kemoterapi başarısız olduktan sonra üçüncü kemoterapi seansı, kötü yan etkiler, Korkunç nefes darlığına neden olan akciğer embolisi, ardından gelen bağırsak tıkanıklığı ve neredeyse anında tekrarlaması. Modern bir yaşamın kapanış evresinin genellikle böyle göründüğünü kavramaya başlıyordu, tıbbın yalnızca kısa ve geçici bir kurtarma sunabileceği bir dizi kriz. Benim o DTAA sendromu olarak adlandırdığım şeyi yaşıyordu, birbiri ardına gelen felaketler sendromu. Tamamen tahmin edilebilir bir yolu yok. Krizler arasındaki duraklamalar değişebilir. Ancak belli bir noktadan sonra gidiş yönü netleşir. Douglas gerçekten de Florida'ya gitti. Ayaklarını kuma batırdı, kocasıyla yürüdü, arkadaşlarını gördü ve bağırsaklarından geçerken lifli bir marul yaprağının takılıp kalma ihtimalini en aza indirmek için ona tavsiye ettiğim çiğ meyve ve sebze yememe diyetini uyguladı. Zamanın sonuna doğru bir korku yaşadı. Yemekten sonra şişkinlik oluştu ve bağırsak tıkanıklığının tekrar nüksettiğinden endişelenerek birkaç gün erken Massa Çözet'teki evine döndü. Ancak belirtiler azaldı ve bir karar verdi. Kemoterapiye en azından şimdilik ara verecekti. Hayatını kemoterapi infüzyonlarına, mide bulantısına, ağrılı döküntülere ve yorgunluktan yatakta geçirdiği saatlere göre planlamak istemiyordu. Tekrar eş, anne, komşu, arkadaş olmak istiyordu. Babam gibi, zamanın ona vereceği zamanı, ne kadar uzun olursa olsun, değerlendirmeye karar verdi. Ancak şimdi, zamanın sınırlılığını anlamanın ne kadar büyük bir nimet olabileceğini fark etmeye başladım. Babama teşhis konulduktan sonra, başlangıçta günlük hayatına her zamanki gibi devam etmişti, klinik çalışmaları, hayır projeleri, haftada üç kez tenis maçları. Ancak hayatının kırılganlığına dair ani bilgi, Laura Carstensen'in bakış açısı üzerine yaptığı araştırmanın da gösterdiği gibi, odak noktasını daralttı ve isteklerini değiştirdi. Torunlarıyla daha sık görüşmesine, Hindistan'daki ailesini görmek için fazladan bir gezi yapmasına ve yeni girişimlerini dizginlemesine neden oldu. Vasiyetini kız kardeşim ve benimle konuştu ve köyünün yakınında inşa ettiği üniversiteyi kendisinden sonra da sürdürme planlarından bahsetti. Ancak zaman algısı değişebilir. Belirtileri kötüleşmeden geçen aylarla birlikte, babamın gelecek korkusu azaldı. Zaman ufku genişlemeye başladı. Endişe verici bir şey olmadan yıllar geçebilir diye düşündük hepimiz ve bu gerçekleşirken hırsları da geri döndü. Hindistan'daki üniversite için yeni bir inşaat projesi başlattı. Güney Ohio Rotary Bölge Valiliği için aday oldu. Bu göreve başlamasına daha bir yıl vardı ve seçimi kazandı. Ardından, 2009 yılının başlarında, teşhis konulmasından 2,5 yıl sonra, semptomları değişmeye başladı. Sağ elinde sorunlar yaşamaya başladı. Her şey parmak uçlarında karıncalanma ve uyuşmayla başladı. Kavrama gücü azaldı. Tenis kortunda raket elinden fırlamaya başladı. İçecek bardaklarını düşürdü. İş yerinde düğüm bağlamak ve kateter kullanmak zorlaştı. Her iki uzvunda da felç belirtileri görülmeye başlayınca, artık son noktaya gelmiş gibiydi. Konuştuk, ameliyat yapmayı bırakmasının zamanı gelmemiş miydi? Ve kendi ameliyatı için doktor benzele görünmesinin zamanı gelmemiş miydi? Hayır, dedi. İkisine de hazır değildi. Ancak birkaç hafta sonra cerrahlıktan emekli olacağını açıkladı. Omurga ameliyatına gelince, hala kazanacağından çok kaybedeceğinden korkuyordu. O Haziran ayındaki emeklilik partisinden sonra en kötüsüne hazırlanıyordum. Cerrahi onun mesleğiydi. Hayattaki amacını ve anlamını, bağlılığını tanımlamıştı. 10 yaşındayken genç annesinin sıtmadan öldüğünü gördüğünden beri doktor olmak istiyordu. Peki şimdi bu adam ne yapacaktı? Tamamen beklenmedik bir dönüşüme tanık olduk. Görev süresi yeni başlamış olan Rotary Bölge Valisi olarak kendini işine adadı. Kendini o kadar kaptırdı ki, e-posta imzasını Atmaram Gavant, MD'den Atmaram Gavant, DG'ye değiştirdi. Bir şekilde, elinden kayıp giden ömür boyu kimliğine tutunmak yerine, onu yeniden tanımlamayı başardı. Sınır çizgisini değiştirdi. Özerkliğe sahip olmak işte budur. Hayatın koşullarını kontrol edemeyebilirsiniz, ancak hayatınızın yazarı olmak, onlarla ne yapacağınızı kontrol etmek anlamına gelir. Bölge valiliğinin görevi, yıl boyunca bölgedeki tüm Rotary Kulüplerinin toplumsal hizmet çalışmalarını geliştirmek anlamına geliyordu. Bu yüzden babam, bölgesindeki 59 kulübün her birinin toplantısında iki kez konuşma hedefi koydu ve annemle birlikte yola koyuldu. Sonraki birkaç ay boyunca, 10 bin mil karelik bir bölgeyi dolaştılar. Her zaman o araba kullanırdı, hala sorunsuz bir şekilde araba kullanabiliyordu. Wendy, sete tavuklu sandviç yemek için durmayı severlerdi. Ve bölgedeki 3700 Rotary üyesinin mümkün olduğunca çoğuyla tanışmaya çalıştı. Ertesi bahara gelindiğinde, bölge genelindeki ikinci turunu tamamlıyordu. Ancak sol kolundaki güçsüzlük ilerlemişti. Kolunu 60 dereceden yukarı kaldıramıyordu. Sağ eli de güçsüzleşiyordu. Ve yürümekte zorlanmaya başlamıştı. Bu noktaya kadar tenis oynamaya devam etmeyi başarmıştı. Ancak şimdi, büyük bir üzüntüyle, tenisi bırakmak zorunda kalmıştı. Bacaklarımda bir ağırlık var, dedi. Korkarım, Atul. O ve annem Bastı'na ziyarete geldiler. Bir cumartesi akşamı, üçümüz oturma odasında oturuyorduk, annem onun yanında kanepede, ben de onların karşısında. Yaklaşan bir kriz hissini çok net hatırlıyorum. Felç olma noktasına geliyordu. Ameliyat zamanı geldi mi, diye sordum ona. Bilmiyorum, dedi. Kendi aramızda zorlu bir konuşma yapmanın zamanı geldiğini fark ettim. Endişeliyim, dedim. Palyatif bakım uzmanı Susan Blok'un en önemli olduğunu söylediği sorular listesini hatırladım ve bunları babama tek tek sordum. Ona, başına gelenler hakkında ne düşündüğünü sordum. O da benim anladığımı anladı. Felç olmaya başladığını söyledi. Böyle bir şey olursa korkuları nelerdi diye sordum. Oğlum, anneme yük olmaktan ve artık kendine bakamayacak olmaktan korktuğunu söyledi. Hayatının nasıl bir hal alacağını hayal bile edemiyordu. Annem gözleri yaşlarla dolmuş bir şekilde, onun yanında olacağını, ona bakmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Değişim çoktan başlamıştı. Oğlum, araba kullanma işini giderek daha çok annesine bırakıyordu ve artık tıbbi randevularını da o ayarlıyordu. Durumu kötüleşirse hedeflerinin ne olacağını sordum. Bir an düşündü, Rotary'deki sorumluluklarını tamamlamak istiyordu, görev süresi Haziran ortasında bitecekti. Ayrıca Hindistan'daki üniversitesinin ve ailesinin iyi durumda olduğundan emin olmak istiyordu. Mümkünse onları ziyaret etmek istiyordu. Ona, başına gelenleri durdurmak için ne gibi fedakarlıklar yapmaya razı olduğunu ve ne gibi fedakarlıklar yapmayacağını sordum. Ne demek istediğimi anlamadı. Ona, Susan Blok'un babasından bahsettim. Onun da omurilik tümörü vardı. Babası, televizyonda futbol izleyebilse ve çikolatalı dondurma yiyebilse bunun kendisi için yeterli olacağını söylemişti. Babam bunun onun için yeterli olacağını hiç düşünmüyordu. İnsanlarla birlikte olmak ve onlarla etkileşim kurmak onun için en önemli şeydi, dedi. Anlamaya çalıştım, yani, insanların arkadaşlığından keyif alabildiği sürece felç bile katlanılabilir miydi? Hayır, dedi. Tamamen fiziksel felçli, sürekli bakıma muhtaç bir hayatı kabul edemezdi. Sadece insanlarla birlikte olabilmekle kalmayıp, aynı zamanda dünyasının ve hayatının kontrolünü de elinde tutabilmek istiyordu. İlerleyen felç durumu, yakında bunu da elinden alacaktı. Bu, 24 saat hemşirelik bakımı, ardından solunum cihazı ve beslenme tüpü anlamına gelecekti. Bunu hiç istemediği anlaşılıyordu, dedim. Asla, dedi. Bırakın öleyim. Bu sorular hayatımda sorduğum en zor sorular arasındaydı. Büyük bir tereddütle sordum onları, ne korktuğumu bilmiyorum, babamdan veya annemden gelecek öfke, depresyon ya da bu tür soruları sorarak onları hayal kırıklığına uğrattığım hissi. Ama sonrasında hissettiğimiz şey rahatlamaydı. Netlik hissettik. Belki de verdiği cevaplar, Benzel'le ameliyat hakkında tekrar konuşmanın zamanı geldiği anlamına geliyordu, dedim. Babam usulca onayladı. Benzel'e omurga ameliyatına hazır olduğunu söyledi. Artık ameliyatın yapabileceklerinden çok, tümörün kendisine yapacaklarından daha çok korkuyordu. Bölge valiliği görevi sona erdikten iki ay sonrasına ameliyatı planladı. O zamana kadar yürüyüşü dengesizleşmişti. Düşüyor ve oturduğu yerden kalkmakta zorlanıyordu. Sonunda, 30 Haziran 2010'da Cleveland Kliniğine vardık. Annem, kız kardeşim ve ben ameliyat öncesi bekleme odasında ona bir öpücük verdik, cerrahi başlığını düzelttik, onu ne kadar çok sevdiğimizi söyledik ve onu benzel ve ekibinin ellerine bıraktık. Ameliyatın bütün gün sürmesi bekleniyordu. Ancak ameliyatın üzerinden sadece 2 saat geçmişken benzer bekleme salonuna geldi. Babamın kalp ritminin anormalleştiğini söyledi. Kalp atış hızı dakikada 150'ye çıkmıştı. Kan basıncı ciddi şekilde düşmüştü. Kalp monitörü olası bir kalp krizi belirtileri gösteriyordu ve ameliyatı durdurdular. İlaçlarla normal ritmine geri döndürdüler. Bir kardiyolog, kalp atış hızının tam bir kalp krizini önleyecek kadar yavaşladığını, ancak anormal ritme neyin neden olduğundan emin olmadığını söyledi. Başladıkları ilaçların bunun tekrar etmesini önleyeceğini umuyorlardı, ancak belirsizlik vardı. Ameliyat geri dönüşü olmayan bir noktada değildi. Bu yüzden benzer, durup durmaması gerektiğini sormak için gelmişti. O zaman anladım ki babam, tıpkı Susan Block'un babası gibi, bize ne yapmamız gerektiğini zaten söylemişti. Babam ölmekten çok felçli kalmaktan korkuyordu. Bu yüzden Benzel'e önümüzdeki birkaç ay içinde felçli kalma riskinin hangisinin daha yüksek olduğunu sordum, durmak mı yoksa devam etmek mi? Durmak, dedi. Biz de ona devam etmesini söyledik. Yedi uzun saat sonra geri döndü. Babamın kalbinin stabil kaldığını söyledi. İlk sıkıntılardan sonra her şey umulduğu kadar iyi gitmişti. Benzel, dekompresyon işlemini başarıyla gerçekleştirmiş ve tümörün küçük bir kısmını, daha fazlasını olmasa da, çıkarabilmişti. Babamın omurgasının arkası artık boynunun üstünden altına kadar açıktı ve bu da tümörün daha fazla genişlemesine olanak sağlıyordu. Ancak, önemli bir hasar olup olmadığını anlamak için nasıl uyandığını görmemiz gerekecekti. Babamla yoğun bakımda birlikteydik, bilinci kapalıydı, solunum cihazına bağlıydı. Kalbinin ultrasonunda herhangi bir hasar görülmedi, bu büyük bir rahatlamaydı. Bu nedenle ekip, sakinleştirici ilaçlarını azalttı ve yavaş yavaş kendine gelmesine izin verdi. Uyandığında sersemlemişti ama komutları yerine getirebiliyordu. Asistan doktor, ellerini olabildiğince sıkı tutmasını, ayaklarıyla ona bastırmasını, bacaklarını yataktan kaldırmasını istedi. Asistan doktor, motor fonksiyonlarında büyük bir kayıp olmadığını söyledi. Babam bunu duyunca, dikkatimizi çekmek için beceriksizce işaretler yapmaya başladı. Ağzındaki solunum tüpüyle ne dediğini anlayamadık. Söylemek istediğini parmağıyla havada hecelemeye çalıştı. L-A-S-T-A-P, acı mı çekiyordu, bir sorunu mu vardı? Ablam alfabeyi tek tek sayarak doğru harfe geldiğinde parmağını kaldırmasını istedi. Bu şekilde mesajını çözdü. Mesajı mutluydi. Bir gün sonra yoğun bakımdan çıktı. İki gün sonra da Cleveland'daki bir rehabilitasyon merkezinde üç hafta geçirmek üzere hastaneden ayrıldı. Sıcak bir yaz gününde, her zamanki gibi güçlü hissederek eve döndü. Yürüyebiliyordu. Boyun ağrısı neredeyse hiç yoktu. Eski ağrısını, sert ve bükülmeyen bir boyun ve bir ay süren iyileşme zorluklarıyla takas etmenin fazlasıyla kabul edilebilir bir anlaşma olduğunu düşünüyordu. Her açıdan, yol boyunca her adımda doğru seçimler yapmıştı, acil ameliyatı ertelemek, cerrahi kariyerini bırakmak zorunda kaldıktan sonra bile beklemek, yürüme sorunlarının yaşam amacını elinden alma tehdidi oluşturduğu neredeyse 4 yıl sonra riskleri göze almak. Yakında tekrar araba kullanabileceğini bile hissediyordu. Doğru seçimlerin hepsini yapmıştı. Ancak seçimler burada bitmiyor. Hayat seçimlerle dolu ve bu seçimler amansızdır. Bir seçim yaptığınız anda bir diğeri karşınıza çıkar. Tümör biyopsisi sonuçları babamın nispeten yavaş büyüyen bir kanser türü olan astrozitoma olduğunu gösterdi. İyileştikten sonra benzer, bulgular hakkında bilgi almak için onu bir radyasyon onkoloğu ve bir nöro onkolog ile görüşmeye yönlendirdi. Radyasyon ve kemoterapi tedavisi görmesini önerdiler. Bu tür tümörün iyileştirilemeyeceğini, ancak tedavi edilebileceğini söylediler. Tedavi, yeteneklerini belki yıllarca koruyabilir ve hatta bazılarını geri kazandırabilirdi. Babam tereddüt etti. Yeni iyileşmiş ve hizmet projelerine geri dönmüştü. Tekrar seyahat planları yapıyordu. Öncelikleri konusunda netti ve daha fazla tedavi için bunları feda etmekten endişe duyuyordu. Ancak uzmanlar onu zorladı. Tedaviden çok şey kazanacağını ve yeni radyasyon tekniklerinin yan etkileri oldukça minimal hale getireceğini savundular. Ben de onu zorladım. Neredeyse her şey olumlu görünüyordu, dedim. En büyük dezavantaj, evimize yakın bir yerde bu tedaviyi sağlayabilecek bir radyasyon merkezinin olmamasıydı. Babam ve annem Cleveland'da taşınmak ve 6 haftalık günlük radyasyon tedavileri için hayatlarını askıya almak zorunda kalacaklardı. Ama hepsi bu kadardı, dedim. Bunu halledebilirdi. Israr üzerine kabul etti. Ama bu tahminlerin ne kadar aptalca olduğu ortaya çıkacaktı. Benzelin aksine, uzmanlar fayda olasılığının ne kadar daha belirsiz olduğunu kabul etmeye hazır değillerdi. Babamı ve radyasyon tedavisinin onun için nasıl bir deneyim olacağını anlamak için de zaman ayırmaya hazır değillerdi. İlk başta hiçbir şey yokmuş gibi görünüyordu. Tedavisinin her dozunda aynı pozisyonda yatması için vücudunun kalıbını çıkarmışlardı. Radyasyon makinesi tıkırdayıp vızıldarken ve beyin sapına ve omuriliğine günlük gama ışınları gönderirken, yüzüne sıkıca çekilmiş bir file maskeyle bir saate kadar bu kalıbın içinde yatıyor, 2 milimetre bile hareket edemiyordu. Ancak zamanla sırtında ve boynunda bıçak saplanması gibi spazmlar yaşamaya başladı. Her geçen gün bu pozisyona katlanmak daha da zorlaştı. Radyasyon ayrıca yavaş yavaş hafif bir mide bulantısı ve yutkunurken boğazında yakıcı bir ağrıya neden oldu. İlaçlarla semptomlar katlanılabilir hale geldi, ancak ilaçlar onu yorgun ve kabız yaptı. Tedavilerinden sonraki gün uyumaya başladı, hayatında hiç yapmadığı bir şeydi bu. Sonra tedavinin birkaç haftasında tat alma duyusu kayboldu. Bu olasılıktan bahsetmemişlerdi ve bu kaybı derinden hissetti. Yemeği çok severdi. Şimdi kendini yemeye zorlamak zorundaydı. Eve döndüğünde toplamda 21 kilo vermişti. Sürekli kulak çınlaması, yani kulaklarında bir uğultu vardı. Sol kolunda ve elinde yeni bir yanma, elektrik çarpması gibi bir ağrı oluşmuştu. Tat alma duyusuna gelince, doktorlar yakında geri döneceğini ummuşlardı. Ancak asla geri dönmedi. Sonuçta hiçbir şey düzelmedi. O kış daha da kilo verdi. Sadece 60 kiloya kadar düştü. Sol elindeki uyuşma ve ağrı, umulduğu gibi azalmak yerine dirseğinin üstüne çıktı. Alt ekstremitelerindeki uyuşma dizlerinin üstüne kadar yükseldi. Kulaklarındaki çınlamaya baş dönmesi hissi de eklendi. Yüzünün sol tarafı sarkmaya başladı. Boyun ve sırt spazmları devam etti. Düştü. Bir fizyoterapist yürüteç önerdi, ancak kullanmak istemedi. Başarısızlık gibi geldi. Doktorlar iştahını artırmak için metilfenidat, vitalin ve ağrısını kontrol etmek için anestezik bir ilaç olan ketamin verdiler, ancak ilaçlar halüsinasyon görmesine neden oldu. Neler olduğunu anlamadık, uzmanlar tümörün küçüleceğini ve bununla birlikte semptomlarının da geçeceğini ummaya devam ettiler. Ancak 6 ay sonra yapılan MR'dan sonra o ve annem beni aradılar. Tümör büyüyor, dedi sesi kısık ve teslimiyet dolu bir tonda. Radyasyon tedavisi işe yaramamıştı. Görüntüler, tümörün küçülmek yerine büyümeye devam ettiğini, beynine doğru yukarı doğru uzandığını gösteriyordu. Bu yüzden kulak çınlaması devam etmiş ve baş dönmesi ortaya çıkmıştı. Üzüntüden gözlerim doldu. Annem çok kızdı. Radyasyon tedavisi ne içindi, diye sordu. Bu küçülmeliydi. Büyük olasılıkla küçüleceğini söylemişlerdi. Babam konuyu değiştirmeye karar verdi bire, haftalar sonra ilk kez, o günkü semptomlarından veya sorunlarından bahsetmek istemedi. Torunlarını öğrenmek istiyordu, Hattin'in senfone orkestrası konserinin nasıl geçtiğini, Volker'ın kayak takımında nasıl olduğunu, Hunter'ın ona merhaba deyip diyemeyeceğini. Ufku bir kez daha daralmıştı. Doktor kemoterapi planlaması için onkoloğa görünmemi önerdi ve birkaç gün sonra randevu için Cleveland'ın da aileme katıldım. Onkolog artık merkezdeydi, ancak o da benzerin bütünü görme yeteneğinden yoksundu. Bunu çok özledik. Bilgilendirme modunda ilerledi. Yaklaşık 10 dakika içinde 8 veya 9 kemoterapi seçeneğini sıraladı. Ortalama, ilaç başına hece sayısı, 4,1. Baş dönmesiydi. b karboplatin, temozolomid, talidomid, vinkristin, Vimblastin veya notlarımda kaçırdığım diğer bazı seçenekleri alabilirdi. Ayrıca, dikkate alınması gereken çeşitli ilaç kombinasyonlarını da anlattı. Tek önermediği veya tartışmadığı şey hiçbir şey yapmamaktı. Temozolomid ve Befacizimab kombinasyonunu almasını önerdi. Tümörün daha fazla büyümemesi yani tümör yanıtı olasılığının yaklaşık %30 olduğunu düşünüyordu. Ancak cesaret kırıcı görünmek istemediği için, Birçok hasta için tümörün izlenebilecek düşük dereceli kronik bir hastalık gibi hale geldiğini de ekledi. Umarım bu yaz tekrar tenis kortunda olabilirsiniz, diye ekledi. Onun gerçekten bunu söylediğine inanamadım. Onun bir daha tenis kortuna dönebileceği fikri saçmaydı, gerçekçi bir umut bile değildi ve bunu babamın önüne koymasına çok sinirlenmiştim. Kendini tenis kortunda hayal ederken ki yüz ifadesini gördüm. Ama bu, doktor olmasının açık bir avantaj olduğu anlardan biriydi. Bunun sadece bir fantezi olduğunu çabucak anladı ve ne kadar isteksiz olsa da bu fanteziden vazgeçti. Bunun yerine, tedavinin hayatını nasıl etkileyeceğini sordu. Şu anda kafam karışık, kulak çınlamam var, kollarımda yayılan ağrılar var, yürümekte zorlanıyorum. Beni en çok üzen şey bu. İlaçlar bunların herhangi birini daha da kötüleştirir mi? Bunun mümkün olduğunu kabul etti, ancak ilaca bağlı olduğunu söyledi. de doktor olmamıza rağmen, tartışmayı takip etmek benim ve ailem için zorlaştı. Çok fazla seçenek, her olası yolun çok fazla riski ve faydası vardı ve konuşma asla onun önemsediği şeye, yani değerli bulacağı bir hayatı sürdürme şansı en yüksek olan yolu bulmaya gelmedi. Tam da benim hastalarımla yaptığım ama artık yapmak istemediğim türden bir konuşmayı yönlendiriyordu. Veriler sunuyor ve babamdan bir seçim yapmasını istiyordu. Kırmızı hapı mı yoksa mavi hapı mı istiyordu? Ama seçeneklerin ardındaki anlam hiç de açık değildi. Anneme ve babama döndüm ve tümör ilerlerse ne olacağını ona sorabilir miyim? Dedim, başlarını salladılar. Ben de sordum. Onkolog açık ve net konuştu. Üst ekstremitelerindeki güçsüzlüğün giderek artacağını, alt ekstremitelerindeki güçsüzlüğün de ilerleyeceğini ancak göğüs kaslarındaki güçsüzlükten kaynaklanan solunum yetmezliğinin, yeterli oksijen alamama, daha büyük bir sorun haline geleceğini söyledi. Babam, bu size rahatsızlık verecek mi? diye sordu. Hayır, dedi. Sadece yorgun ve uykulu olurdu. Ama boyun ağrısı ve şiddetli ağrılar muhtemelen artardı. Tümör büyüyüp kritik sinirleri etkiledikçe yutma güçlüğü de yaşayabilirdi. Ona, hem tedaviyle hem de tedavi olmadan insanların bu son noktaya ulaşmasının ne kadar zaman alacağı sorusunu yönelttim. Bu soru onu rahatsız etti. Söylemesi zor, dedi. Ona baskı yaptım. Tedavi görmeyen kişilerde gördüğünüz en kısa ve en uzun süre neydi? En kısa süre 3 ay, en uzun süre ise 3 yıldı, dedi. Peki ya tedaviyle? Konuşması kekelemeye başladı. Sonunda en uzun sürenin 3 yıldan fazla olmayabileceğini söyledi. Ancak tedavi ile birlikte ortalama sürenin daha uzun sürelere doğru kayması gerektiğini belirtti. Bu bizim için zor ve beklenmedik bir cevaptı. Farkında değildim, dedi babam, sesi kısılırken. Sara Monopoly'nin onkoloğu Paul Markaksun hastaları hakkında bana söylediklerini hatırladım. Acaba bu tedaviden 1-2 yıl gibi iyi bir süre faydalanabilir miyim diye düşünüyorum. Onlar 10 ya da 20 yıl düşünüyorlar. Biz de 10 ya da 20 yıl düşünüyorduk. Babam seçeneklerini değerlendirmek için biraz zaman ayırmaya karar verdi. Doktor ona, nispeten az yan etkisi olan ve tümörün büyümesini geçici olarak yavaşlatabilecek bir steroid hapı reçete etti. O gece, ben ve ailem akşam yemeğine çıktık. İşler böyle giderse birkaç ay içinde yatağa düşebilirim, dedi babam. Radyoterapi durumu daha da kötüleştirmişti. Ya de aynı etkiyi yaratırsa? Rehberliğe ihtiyacımız vardı. Elindeki imkanlarla en iyi şekilde yaşamak ile kalan hayatını daha sonraki belirsiz bir zamana feda etmek arasında kalmıştı. Eski sistemin güzelliklerinden biri de bu kararları basitleştirmesiydi. Mevcut en agresif tedaviyi alırdınız. Aslında bu bir karar değil, varsayılan bir ayardı. Seçeneklerinizi değerlendirme, önceliklerinizi belirleme ve tedaviyi bunlara uygun hale getirmek için bir doktorla çalışma süreci, özellikle bilinmeyenleri ve belirsizlikleri anlamanıza yardımcı olacak bir uzman olmadığında, yorucu ve karmaşıktı. Baskı hala tek bir yönde, daha fazlasını yapmaya yöneliktir. Çünkü klinisyenlerin korktuğu tek hata çok az şey yapmaktır. Çoğu, diğer yönde de aynı derecede korkunç hataların mümkün olduğunu, çok fazla şey yapmanın bir insanın hayatı için aynı derecede yıkıcı olabileceğini anlamaz. Babam ne yapacağını hala bilemeden eve döndü. Sonra 5-6 kez üst üste düştü. Bacaklarındaki uyuşma giderek kötüleşiyordu. Ayaklarının nerede olduğunu hissetmeyi bırakmaya başladı. Bir keresinde düşerken kafasını sertçe çarptı ve annem 911'i aradı. Acil sağlık ekipleri sirenleri çalarak geldiler. Onu bir sedyeye ve sert bir boyunluğa koyup acil servise götürdüler. Kendi hastanesinde bile, hiçbir şeyin kırık olmadığını ve oturup boyunluğu çıkarabileceğini doğrulayan röntgenlerin çekilmesi 3 saat sürdü. O zamana kadar, sert boyunluk ve kaya gibi sert sedye ona dayanılmaz bir acı vermişti. Acıyı kontrol altına almak için birden fazla morfin enjeksiyonu gerekti ve gece yarısına kadar eve taburcu edilmedi. Anneme bir daha asla böyle bir deneyim yaşamak istemediğini söyledi. İki sabah sonra annemden bir telefon aldım. Saat iki civarında babam tuvalete gitmek için yataktan kalkmış, ama ayağa kalkmaya çalışırken bacakları onu taşıyamamış ve yere düşmüş. Zemin halı kaplıymış, kafasını vurmamış ve yaralanmış gibi görünmüyormuş. Ama kendi başına kalkamamış. Kolları ve bacakları çok güçsüzmüş. Onu tekrar yatağa kaldırmaya çalışmış ama çok ağırmış. Tekrar ambulans çağırmak istememiş. Bu yüzden yardım için sabaha kadar beklemeye karar vermişler. Babamın yalnız kalmasını istemediği için yatağın üzerindeki battaniyeleri ve yastıkları alıp yanına uzanmış. Ama kendisi de 75 yaşında olmasına rağmen, şiddetli artritli dizleri yüzünden artık o da kalkamıyormuş. Saat sekiz civarında hizmetçi gelmiş ve ikisini de yerde bulmuş. Annemi ayağa kaldırmış, babamı da yatağa yatırmış. İşte o zaman annem aramış. Korkmuş bir ses tonuyla konuşuyordu. Ondan babamı telefona bağlamasını rica ettim. Ağlıyordu, panik halindeydi, kekeliyordu, anlaşılması güçtü. Çok korkuyorum, dedi. Felç oluyorum. Bunu yapamam. Bunu istemiyorum. Bunu yaşamak istemiyorum. Bunu yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Gözlerim yaşlarla doldu. Ben bir cerrahım. Sorunları çözmeyi severim. Ama bunu nasıl çözeceğim? İki dakika boyunca, onun bunu yapamayacağını tekrar tekrar söylemesini sadece dinlemeye çalıştım. Bana gelip gelemeyeceğimi sordu. Evet, dedim. Çocukları getirebilir misin? Ölmek üzere olduğunu sandı. Ama zor olan şu ki, ölmüyordu. Uzun bir süre daha böyle kalabileceğini fark ettim. Önce ben geçeyim, dedim ona. Ohio'daki evime dönüş uçak biletimi ayarlamaya ve Boston'daki hasta randevularımı ve taahhütlerimi iptal etmeye koyuldum. İki saat sonra geri aradı. Sakinleşmişti. Tekrar ayağa kalkabilmiş, hatta mutfağa kadar yürüyebilmişti. Gelmek zorunda değilsin, dedi. Hafta sonu gel, ama gitmeye karar verdim, krizler giderek büyüyordu. O akşam Atina'ya erken vardığımda, Annemle babam yemek masasında oturmuş yemek yiyorlardı ve onun yatak odası zemininde 6 saat boyunca felçli bir şekilde yattığı anı, anlatarak bir komediye dönüştürmüşlerdi bile. Yıllardır yere oturmamıştım, dedi annem. Neredeyse romantikti, dedi babam, bunu ancak kıkırdama olarak tanımlayabileceğim bir şekilde. Olanları kabullenmeye çalıştım, ama karşımda gördüğüm kişi, birkaç hafta önce gördüğümden çok farklıydı. Daha da kilo vermişti. O kadar güçsüzdü ki, konuşması bazen anlaşılmaz oluyordu. Ağzına yemek koymakta zorlanıyordu ve gömleği akşam yemeğiyle lekelenmişti. Oturur pozisyondan kalkmak için yardıma ihtiyacı vardı. Gözlerimin önünde yaşlanmıştı. Sorunlar yaklaşıyordu. Bugün, onun felç geçirmesinin ne anlama geleceğini gerçekten kavradığım ilk gündü. Temel şeylerde zorluk çekecekti, ayağa kalkmak, tuvalete gitmek, yıkanmak, giyinmek. Ve annem ona yardım edemeyecekti. Konuşmamız gerekiyordu. O gece daha sonra, annemle babamla oturup, ''Baba, senin bakımını nasıl üstleneceğiz?'' diye sordum. ''Bilmiyorum.'' dedi. ''Nefes almakta zorlandınız mı?'' ''Nefes alabiliyor.'' dedi annem. ''Onunla ilgilenmek için uygun bir yöntem bulmamız gerekecek.'' dedim ona. Belki ona kemoterapi uygulayabilirler, dedi. Hayır, dedi sertçe. Kararını vermişti. Steroidlerin yan etkileri bile terleme, kaygı, düşünme güçlüğü ve ruh hali değişimleri onun için tahammül edilmesi zor şeylerdi ve hiçbir faydasını görmemişti. Tam kapsamlı bir kemoterapi kürünün radikal bir iyileşme sağlayacağını düşünmüyordu ve yan etkilerini de istemiyordu. Geç olunca anneme onu yatağa yatırmasına yardım ettim. Onunla ihtiyaç duyacağı yardımlar hakkında konuştum. Hemşirelik bakımı, hastane yatağı, yatak yaralarını önlemek için hava yatağı, kaslarının sertleşmesini önlemek için fizik tedaviye ihtiyacı olacaktı. Bakım evlerine bakmalı mıyız? Kadın dehşete kapıldı. Kesinlikle hayır, dedi. Şehirdeki benzer mekanlarda arkadaşları olmuştu ve bunlar onu dehşete düşürmüştü. Onu bu mekanlardan herhangi birine koymayı hayal bile edemiyordu. Birçok hastanın, Alice Hobson'un da geldiği aynı yol ayrımına gelmiştik. Çözülemeyecek bir durumla karşı karşıyaydık. Ama yönetilemeyecek bir durumla karşı karşıya olmadığımıza inanmak için can atıyorduk. Yine de, bir sonraki sorun çıktığında 911'i aramak ve tıbbi çözümlerin mantığı ve ivmesinin devreye girmesine izin vermek dışında ne yapabilirdik? Üçümüzün toplamda 120 yıllık tıp deneyimi vardı, ama bu bir gizem gibi görünüyordu. Sonradan bunun bir eğitim olduğu ortaya çıktı. Seçeneklere ihtiyacımız vardı ve Atina, Boston'da gördüğüm gibi yaşlı ve güçsüz insanlar için sunulan seçeneklerin beklenebileceği bir yer değildi. Epalakiyanın eteklerinde küçük bir kasaba. Yerel Üniversite, Ohio Üniversitesi, kasabanın can damarı. İlçenin üçte biri yoksulluk içinde yaşıyor, bu da bizi eyaletin en yoksul ilçesi yapıyor. Bu yüzden etrafta sorduğumda, İnsanların burada bile tıp ve kurumların yaşlılık dönemlerinde hayatlarını kontrol altına alma biçimine karşı isyan ettiklerini keşfettiğimde şaşırdım. Örneğin, Margaret Cohn ile konuştum. Kendisi ve kocası Norman, emekli biyologlardı. Norman'ın, ankylozan spondilit olarak bilinen şiddetli bir artrit türü vardı ve gençliğinde geçirdiği çocuk felce enfeksiyonunun etkileri ve titreme nedeniyle yürümede giderek daha fazla zorluk çekiyordu. İkisi de evlerinde kendi başlarına idare edip edemeyecekleri konusunda endişelenmeye başlamışlardı. Uzaklara dağılmış üç çocuklarından herhangi birinin yanına taşınmak zorunda kalmak istemiyorlardı. Toplum içinde kalmak istiyorlardı. Ancak şehirde bakım evi seçeneklerine baktıklarında, hiçbir şey uzaktan bile kabul edilebilir değildi. Böyle yaşamaktansa çadırda yaşamayı tercih ederim, dedi bana. O ve Norman, yaşlarını aldırmadan kendileri bir çözüm bulmaya karar verdiler. Eğer biz yapmazsak, kimsenin bizim için yapmayacağını fark ettik, dedi. Margaret, bastında yaşlıların evlerinde kalabilmeleri için mahalle desteği sağlayan Bacon Hill Village programı hakkında gazetede bir makale okumuş ve bundan ilham almıştı. Kohn çifti bir grup arkadaşını bir araya getirdi ve 2009'da aynı model üzerine Athens Village'i kurdular. 75 kişinin yılda 400 dolar ödemesi halinde, temel hizmetleri kurmak için yeterli olacağını hesapladılar. 100 kişi kaydoldu ve Athens Village faaliyete geçti. İşe aldıkları ilk kişilerden biri, son derece cana yakın bir tamirciydi. İnsanların yapabilecekleri zamanlarda önemsemedikleri, ancak yapamadıkları zamanlarda evde hayatta kalmak için kritik hale gelen tüm sıradan ev işlerinde yardımcı olmaya istekliydi kırık bir kilidi tamir etmek, ampul değiştirmek, bozuk bir su ısıtıcısıyla ne yapılacağını bulmak gibi. Neredeyse her şeyi yapabiliyordu. İşe girenler, sadece bakım elemanının bile 400 dolara değdiğini düşünüyordu, dedi Margaret. Ayrıca yarı zamanlı bir yönetici de işe aldılar. O, insanları kontrol etti ve elektrik kesintisi olduğunda veya birinin güveç yemeğine ihtiyacı olduğunda uğrayabilecek gönüllüleri bir araya getirdi. Yerel bir evde bakım hemşireliği ajansı ücretsiz ofis alanı ve üyelere hemşire yardımcısı maliyetlerinde indirim sağladı. Kilise ve sivil toplum kuruluşları, ihtiyaç duyan üyeler için günlük minibüs ulaşım hizmeti ve evlere yemek servisi sağladı. Adım adım, Athens Village, üyelerin zorlukları arttığında çaresiz kalmamalarını sağlayacak hizmetler ve bir topluluk oluşturdu. Bu, Kon ailesi için tam zamanında gerçekleşti. Kuruluşlarından bir yıl sonra Margaret, onu kalıcı olarak tekerlekli sandalyeye mahkum eden bir kaza geçirdi. Her ikisi de engelli ve 80'li yaşlarının ortalarında olmalarına rağmen, evde kalmayı başardılar. Annemle babam ve ben Athens Village'a e katılmayı konuştuk. Tek diğer seçenek evde palyatif bakım hizmetiydi ve bunu gündeme getirmekte tereddüt ettim. Sadece bahsetmek bile, aramızdaki kahve masasına ölümün karanlık, Dile getirilmeyen konusunu getirecekti. Athens Village'ı konuşmak, babamın yaşadıklarının sadece bir tür yaşlanma olduğunu varsaymamızı sağladı. Ama kendimi toparladım ve evde palyatif bakım hizmetinin de düşünülmesi gereken bir şey olup olmadığını sordum. Babamın palyatif bakım seçeneğini değerlendirmeye istekli olduğu ortaya çıktı, annem ise o kadar istekli değildi. Bence gerekli değil, dedi. Ama babam, kurumdan birinin bize bu konuda bilgi vermesinin belki de kötü bir fikir olmayacağını söyledi. Ertesi sabah Epalakiyan Community Hospice'den bir hemşire geldi. Annem çay yaptı ve yemek masamızın etrafına oturduk. Hemşireden pek bir şey beklemediğimi itiraf etmeliyim. Burası bastın değildi. Kurumun adı da Epalakiyan Community Hospice'di Allah aşkına. Ama hemşire beni çok etkiledi. Nasılsın? diye sordu babama. Çok ağrın var mı? Şu an değil, dedi. Ağrı nerede? Boynumda ve sırtımda. Bu açılışla birlikte, birkaç şeyi ayarladığını fark ettim. Onun konuşmaya hazır bir ruh halinde olduğundan emin olmuştu. O, hastalığı veya teşhisiyle değil, onun nasıl olduğuyla ilgilendiğini anında açıkça belirtmişti. Ve etrafı doktorlarla çevrili olsun ya da olmasın, ne yaptığını tam olarak bildiğini bize hissettirmişti. 50 yaşlarında görünüyordu, kısa kesilmiş gri saçları, önünde işlemeli bir gül bulunan beyaz pamuklu bir kazağı ve çantasından dışarıya doğru uzanan bir stetoskopu vardı. Yerel, kırsal bir aksanı vardı. Ve bu aksanla doğrudan konuya giriyordu. Bana palyatif bakım evraklarını verdiler, dedi babama. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Babam bir an sessiz kaldı. Hemşire bekledi, nasıl sessiz kalacağını biliyordu. Sanırım bu en iyisi, dedi. Çünkü kemoterapi istemiyorum. Ne tür sorunlar yaşıyorsunuz? Mide bulantısı, dedi. Ağrı kontrolü, uyuşukluk, ilaç beni çok uykulu yapıyor. Kodeinli T-Y-Lenol denedim. Toradol hapları denedim. Şimdi de ketamin kullanıyorum. Bu sabah uyandığımda büyük bir değişiklik olduğunu fark ettim. Ayağa kalkamıyordum. Yatakta yastığı yukarı itemiyordum. Dişlerimi fırçalamak için diş fırçası kullanamıyordum. Pantolonumu veya çoraplarımı giyemiyordum, gövdem güçsüzleşiyor, oturmak zorlaşıyor, diye devam etti. Hospice, palyatif bakım demektir, dedi, bu zorluklarla başa çıkmaya yardımcı olacak bakım sağlamakla ilgilidir. Babam için Medicare'in karşılayacağı hizmetleri tek tek anlattı. Bulantısını, ağrısını ve diğer semptomlarını olabildiğince azaltmak için ilaçlarını ve diğer tedavilerini ayarlamaya yardımcı olabilecek bir palyatif bakım hekimi olacaktı. Düzenli hemşire ziyaretlerinin yanı sıra, günün 24 saati telefonla ulaşılabilen acil hemşirelik desteği de olacaktı. Haftada 14 saat evde bakım görevlisi olacak ve bu görevli banyo yapma, giyinme, ev temizliği gibi tıbbi olmayan her konuda yardımcı olabilecekti. Bir sosyal hizmet uzmanı ve manevi danışmanda hazır bulunacaktı. İhtiyaç duyduğu tıbbi ekipmana sahip olacaktı. Ve istediği zaman iptal edebilir hospis hizmetlerini bırakabilirdi. Ona, bu hizmetlere şimdi başlamak isteyip istemediğini veya bunları düşünüp düşünmediğini sordu. Hemen başla, dedi. Hazırdı. Anneme baktım. Yüzü ifadesizdi. Hemşire, işin ince ayrıntılarına indi, hastanın DNR, yeniden canlandırma yapılmaması, belgesi var mıydı? Bakıcı çağırmak için bebek telsizi veya zili var mıydı? Evde 7-24 yardım edecek biri var mıydı? Sonra hangi cenaze evini kullanmak istersiniz? Diye sordu ve ben bir yandan şok oldum, gerçekten bu konuşmayı mı yapıyoruz, diğer yandan da bunun onun için ne kadar normal ve rutin bir şey olduğunu düşünerek rahatladım. Jagers, dedi tereddüt etmeden. Bütün bu süre boyunca bunu düşündüğünü fark ettim. Babam sakindi, annem ise şok olmuştu. Olaylar onun beklediği gibi gitmiyordu. Hemşire ona döndü ve kabaca olmasa da son derece açık bir şekilde, öldüğünde 911'i aramayın. Polisi aramayın, ambulans şirketini aramayın, bizi arayın, bir hemşire yardımcı olacak. Uyuşturucuları imha edecek, ölüm belgesini düzenleyecek, cesedini yıkayacak ve cenaze eviyle ilgili işlemleri halledecek. Dedi. Şu anda ölümü düşünmüyoruz, dedi annem kararlı bir şekilde. Sadece felci düşünüyoruz. Pekala, dedi hemşire. Annem babama en büyük endişelerinin ne olduğunu sordu. Babam, yapabildiği sürece güçlü kalmak istediğini söyledi. Dünyanın dört bir yanındaki ailesi ve arkadaşlarıyla e-posta ve Skype aracılığıyla iletişim kurduğu için yazı yazabilmek istiyordu. Acı çekmek istemiyordu. Mutlu olmak istiyorum, dedi. Neredeyse iki saat kaldı. Onu muayene etti, evi tehlikelere karşı inceledi, yatağın nereye yerleştirileceğini belirledi ve hemşire ile evde bakım görevlisinin ziyaret programını ayarladı. Ayrıca babama sadece iki temel şey yapması gerektiğini söyledi. Ağrı kesici ilaçlarını düzensiz bir şekilde, hangi ilacı hangi dozda alacağıyla oynayarak kullandığını fark etti ve ona tutarlı bir rejim izlemesi ve yanıtını kaydetmesi gerektiğini, böylece bakım ekibinin etkiyi doğru bir şekilde değerlendirebileceğini ve ağrıyı ve uyuşukluğu en aza indirecek en uygun karışımı bulmasına yardımcı olabileceğini söyledi. Ve ona artık birinin yardımı olmadan ayağa kalkmaya veya dolaşmaya çalışmaması gerektiğini söyledi. Kalkıp yürümeye alışkınım, dedi. Eğer kalçanızı kırarsanız, Doktor Gavant, bu bir felaket olur, dedi. Onun talimatlarını kabul etti. Sonraki günlerde, hastanenin verdiği iki basit talimatın yarattığı farkı görmek beni hayrete düşürdü. Babam ilaçlarıyla oynamaya devam etmekten kendini alamıyordu, ancak bunu eskisine göre çok daha az yapıyordu ve belirtilerini ve hangi ilaçları ne zaman aldığını bir kayıt defterine yazıyordu. Her gün ziyarete gelen hemşire onunla birlikte bu kayıtları gözden geçiriyor ve yapılması gereken ayarlamaları belirliyordu. Anladığımız kadarıyla, şiddetli ağrı ile aşırı uyuşturulmuş, sarhoş gibi görünen, peltek ve kafa karışıklığı içinde konuşan ve uzuvlarını kontrol etmekte zorlanan durumlar arasında çılgınca gidip geliyordu. Değişiklikler yavaş yavaş bu durumu düzeltti. Sarhoşluk nöbetleri neredeyse tamamen ortadan kalktı. Ve ağrı kontrolü iyileşti, ancak hiçbir zaman tam olarak düzelmedi, bu da onu büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattı ve bazen öfkelendirdi. Ayrıca, yardım almadan hareket etmeye çalışmaması yönündeki talimatlara da uydu. Bakım evi, ebeveynlerimin gece boyunca kalacak ve babamın ihtiyaç duyduğunda tuvalete gitmesine yardımcı olacak bir kişisel bakım görevlisi tutmasına yardımcı oldu. Bundan sonra, bir daha hiç düşmedi ve her bir düşmenin onu ne kadar geriye götürdüğünü yavaş yavaş fark ettik. Düşmeden geçen her gün, sırt ve boyun spazmlarının azalmasına, ağrılarının daha iyi kontrol altına alınmasına ve gücünün artmasına olanak sağladı. Bugünün en iyi günü için yaşamanın, daha sonraki zaman için şimdiki zamandan fedakarlık etmenin sonuçlarına kendi gözlerimizle şahit olduk. Neredeyse tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelmişti. Ancak tam felç geçirme süreci durdu. Yürüteçle kısa mesafeleri daha iyi kat edebilir hale geldi. Ellerini kontrol etme ve kol gücü gelişti. Telefonla insanları aramakta ve dizüstü bilgisayarını kullanmakta daha az zorluk çekti. Gününün daha tahmin edilebilir olması, daha fazla ziyaretçi ağırlamasına olanak sağladı. Kısa süre sonra evimizde tekrar partiler vermeye bile başladı. Korkunç tümörünün ona bıraktığı dar olasılık alanında hala yaşamak için yer olduğunu keşfetti. İki ay sonra, Haziran ayında, sadece onu görmek için değil, aynı zamanda Ohio Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşma yapmak için de Bastından eve uçtum. Babam, bir yıl önce davet edildiğim andan itibaren törene katılmak için çok heyecanlıydı. Gurur duyuyordu ve ben de her iki ebeveynimin de orada olmasını hayal etmiştim. Doğduğunuz şehirde istenmekten daha tatmin edici çok az şey vardır. Ancak bir süre babamın yeterince uzun süre yaşayamayacağından korktum. Son birkaç haftada yaşayacağı anlaşıldı ve planlama lojistik detaylara döndü. Tören, üniversitenin basketbol salonunda, mezunların parke zeminde katlanır sandalyelerde, ailelerinin ise tribünlerde oturacağı şekilde yapılacaktı. Babamı golf arabasıyla dışarıdaki rampadan yukarı çıkarıp, Tekerlekli sandalyeye bindirip, töreni izlemesi için sahanın kenarına oturtmayı planlamıştık. Ancak gün geldiğinde ve golf arabası onu salona getirdiğinde, babam yürümekte ve sahada tekerlekli sandalyede oturmamakta ısrar etti. Ayağa kalkmasına yardım ettim, koluma girdi ve yürümeye başladı. Onu yarım yıldır bir oturma odasının diğer ucuna kadar yürürken görmemiştim. Ama yavaş yavaş, ayaklarını sürükleyerek, bir basketbol sahasının uzunluğunu geçti ve sonra 20 beton basamağı tırmanarak tribündeki ailelerin arasına katıldı. Buna şahit olmak beni neredeyse altüst etti. İşte farklı bir bakımın, farklı bir tıbbın mümkün kıldığı şey bu, diye düşündüm kendi kendime. İşte zor bir konuşmanın yapabileceği şey bu. 8. Cesaret Milattan önce 380'de Platon, Sokrates ve iki Atinalı generalin görünüşte basit bir soruyu yanıtlamaya çalıştığı Laçız adlı bir diyalog yazdı, Cesaret Nedir? Generaller Laçız ve Nişız, askeri eğitim gören erkek çocuklara zırhla savaşmayı öğretip öğretmemeleri konusunda aralarında çıkan bir anlaşmazlığı çözmek için Sokrates'e gitmişlerdi. Nişız öğretilmesi gerektiğini düşünürken, Laçız öğretilmemesi gerektiğini düşünüyordu. Peki, eğitimin nihai amacı nedir? diye soruyor Sokrates. Cesaret aşılamak için karar veriyorlar. Öyleyse, cesaret nedir? Laçız'ın cevabına göre cesaret, ruhun belli bir dayanıklılığıdır. Sokrates şüphecidir. Bazen cesurca olanın ısrar etmek değil, geri çekilmek hatta kaçmak olduğunu belirtir. Aptalca bir ısrar olamaz mı? Laçız kabul eder ama tekrar dener. Belki de cesaret akıllıca bir dayanıklılıktır. Bu tanım daha uygun görünüyor. Ancak Sokrates, cesaretin mutlaka bilgelikle bu kadar sıkı bir şekilde bağlantılı olup olmadığını sorguluyor. Akılsızca bir amaç peşinde koşarken gösterilen cesarete hayran kalmaz mıyız? diye soruyor. Evet, Laçız bunu kabul ediyor. Şimdi Nişiz devreye giriyor. Ona göre cesaret, savaşta ya da başka herhangi bir şeyde korkulacak veya umulacak şeyin ne olduğunu bilmektir. Ancak Sokrates burada da bir kusur buluyor. Çünkü insan geleceği mükemmel bir şekilde bilmeden de cesur olabilir. Hatta çoğu zaman bilmek gerekir. Generaller çaresiz kalmış durumda. Hikaye, nihai bir tanıma varamamalarıyla sona eriyor. Ancak okuyucu olası bir tanıma ulaşıyor. Cesaret, korkulacak veya umulacak şeyin bilgisine karşı gösterilen güçtür. Bilgelik ise ihtiyatlı güçtür. Yaşlanma ve hastalıkta en az iki tür cesaret gereklidir. Birincisi, ölümlülük gerçeğiyle yüzleşme cesareti, korkulacak ve umut edilecek şeylerin gerçeğini arama cesareti. Bu tür bir cesaret yeterince zordur. Ondan kaçınmak için birçok nedenimiz var. Ancak daha da göz korkutucu olan ikinci tür cesarettir, bulduğumuz gerçeğe göre hareket etme cesareti. Sorun şu ki, akıllıca yol çoğu zaman belirsizdir. Uzun bir süre bunun sadece belirsizlikten kaynaklandığını düşündüm. Ne olacağını bilmek zor olduğunda, ne yapılması gerektiğini bilmek de zordur. Ancak, gördüğüm kadarıyla, zorluk bundan daha temel bir şey. Kişinin korkularının mı yoksa umutlarının mı daha önemli olması gerektiğine karar vermesi gerekiyor. Ohio'dan bastına, hastanedeki işime döndüğümde gece geç saatlerde bir telefon aldım. Joel Douglas geri dönmüştü, yine yemek yiyemiyordu. Kanseri ilerliyordu, 3,5 ay dayanmıştı, düşündüğümden daha uzun, ama onun beklediğinden daha kısa. Bir haftadır belirtiler giderek artmıştı, şişkinlikle başlamış, ardından kramp şeklinde karın ağrıları, sonra mide bulantısı ve kusmaya dönüşmüştü. Onkoloğu onu hastaneye göndermişti. Bir tarama, yumurtalık kanserinin çoğaldığını, büyüdüğünü ve bağırsaklarını kısmen tekrar tıkadığını gösterdi. Karnı da sıvı ile dolmuştu, bu onun için yeni bir sorundu. Tümör birikintileri, vücudun iç zarlarının salgıladığı kayganlaştırıcı sıvılar için bir tür tahliye kanalı görevi gören lenfatik sistemini tıkamıştı. Sistem tıkandığında, sıvının gidecek yeri kalmaz. Bu durum diyaframın üstünde meydana geldiğinde, Sara monopoli'nin akciğer kanserinde olduğu gibi, göğüs kafesi oluklu bir şişe gibi şişer ve nefes almakta zorlanırsınız. Sistem diyaframın altında tıkanırsa, Douglas'ta olduğu gibi, karın bölgesi lastik bir top gibi şişer ve patlayacakmış gibi hissedersiniz. Douglas'ın hastane odasına girdiğimde, taramayı görmeseydim ne kadar hasta olduğunu asla anlayamazdım. Bakın kim gelmiş? dedi sanki bir kokteyl partisine yeni gelmişim gibi Nasılsınız doktor Sanırım bunu sana sormam gerekiyor dedim Parlak bir şekilde gülümsedi ve odanın etrafını işaret etti Bu tanıdığınız eşim Arthur ve oğlum Brett Beni de güldürdü Saat gece 11 olmuştu bir yudum suyu bile içemiyordu yine de rujunu sürmüş gümüş rengi saçlarını dümdüz taramış ve ısrarla tanıştırmaya çalışıyordu İçinde bulunduğu durumun farkındaydı. Sadece hasta olmaktan ve her şeyin kasvetinden nefret ediyordu. Tarama sonuçları hakkında onunla konuştum. Gerçeklerle yüzleşmekte hiçbir isteksizliği yoktu. Ama bunlarla ne yapılacağı başka bir meseleydi. Babamın doktorları gibi, onkolog ve benim de bir dizi seçeneğimiz vardı. Tümör yükünü küçültmek için denenebilecek bir dizi yeni kemoterapi rejimi vardı. Onun durumuyla başa çıkmak için birkaç cerrahi seçeneğim de vardı. Ona ameliyatla bağırsak tıkanıklığını gideremeyeceğimi, ancak onu atlayabileceğimi söyledim. Ya tıkanmış bir bağırsak halkasını tıkanmamış bir halkaya bağlayacaktım ya da tıkanıklığın üzerindeki bağırsağı ayırıp ona ileoslomi yapacaktım ki bununla yaşamak zorunda kalacaktı. Ayrıca birkaç drenaj kateteri de takacaktım gerektiğinde tıkanmış drenaj kanallarından veya bağırsaklarından sıvıları boşaltmak için açılabilecek kalıcı musluklar. Ameliyat ciddi komplikasyon riskini taşıyordu yara açılması, bağırsakların karın boşluğuna sızması, enfeksiyonlar ancak ona yemek yeme yeteneğini yeniden kazanmasının tek yolunu sunuyordu. Ona kemoterapi veya ameliyat yapmamıza gerek olmadığını da söyledim. Ağrılarını ve bulantısını kontrol altına alacak ilaçlar verebilir ve evde palyatif bakım ayarlayabilirdik. Seçenekler onu bunaltmıştı, hepsi de korkunç geliyordu, ne yapacağını bilmiyordu, utanarak fark ettim ki, yine bilgilendirici bir doktor rolüne bürünmüştüm, işte gerçekler ve rakamlar, ne yapmak istiyorsunuz? Bu yüzden geri adım attım ve babama sorduğum soruları ona da sordum, en büyük korkuları ve endişeleri nelerdi? Onun için en önemli hedefler nelerdi? Hangi fedakarlıkları yapmaya hazırdı ve hangilerini yapmaya hazır değildi? Herkes bu tür soruları cevaplayamaz ama o cevapladı. Acı çekmeden, mide bulantısı veya kusma yaşamadan yaşamak istediğini söyledi. Yemek yemek istiyordu. En önemlisi, tekrar ayaklarının üzerine kalkmak istiyordu. En büyük korkusu, hayatı tekrar yaşayamamak ve ondan zevk alamamak, eve dönememek ve sevdiği insanlarla birlikte olamamaktı. Daha sonra daha fazla zaman kazanma olasılığı için ne gibi ödünler vermeye, ne gibi fedakarlıklar yapmaya hazır olduğu sorulduğunda, çok fazla değil, dedi. Zamana bakış açısı değişiyor, onu şimdiki zamana ve en yakınlarına odaklıyordu. Bana aklının en üstünde, o hafta sonu kaçırmak istemediği bir düğün olduğunu söyledi. Artur'un kardeşi en yakın arkadaşımla evleniyor, dedi. Onları ilk buluşmalarında kendisi tanıştırmıştı. Şimdi düğün sadece iki gün sonra, cumartesi günü saat 13'teydi. Bu harika bir şey, dedi. Kocası yüzük taşıyıcısı olacaktı. Kendisi de Nedime olacaktı. Orada olmak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi. Yön birden bire netleşti. Kemoterapi, mevcut durumunu iyileştirme konusunda çok az bir şansa sahipti ve şu anki zamanından önemli ölçüde feragat gerektiriyordu. Ameliyatta düğüne yetişmesine asla izin vermezdi. Bu yüzden onu oraya götürüp götüremeyeceğimizi görmek için bir plan yaptık. Sonraki adımlara karar vermek için daha sonra geri gelmesini sağlayacaktık. Uzun bir iğneyle karnından bir litre çay renginde sıvı aldık, bu da en azından geçici olarak kendini daha iyi hissetmesini sağladı. Mide bulantısını kontrol altına almak için ilaç verdik. Ve yeterince sıvı içerek susuz kalmamasını sağladık. Cuma öğleden sonra saat üçte, elma suyundan daha koyu bir şey içmemesi ve düğünden sonra tekrar beni görmesi talimatıyla taburcu ettik. Kurtulamadı. Aynı gece hastaneye geri döndü. Araba yolculuğu, tüm o sallanmalar ve sarsıntılar, onu tekrar kusturdu. Kramplar geri döndü. Evde işler daha da kötüye gitti. Ameliyatın şu an için en iyi çözüm olduğuna karar verdik ve ertesi gün için randevu ayarladık. Ben öncelikle yemek yeme yeteneğini geri kazandırmaya ve drenaj tüpleri takmaya odaklanacaktım. Sonrasında, daha fazla kemoterapi isteyip istemediğine veya palyatif bakıma devam etmek isteyip istemediğine kendisi karar verebilirdi. Hedefleri ve bunlara ulaşmak için ne yapmak istediği konusunda gördüğüm en net insanlardan biriydi. Ama yine de tereddütleri vardı. Ertesi sabah bana ameliyatı iptal etmemi söyledi. Korkuyorum, dedi. Ameliyatı yaptıracak cesaretinin olmadığını düşünüyordu. Bütün gece bunu düşünüp durmuştu. Acıyı, tüpleri, olası ileostominin getireceği aşağılayıcı durumları ve karşılaşabileceği komplikasyonların akıl almaz dehşetini hayal ediyordu. Risk almak istemiyorum, dedi. Konuştukça, onun zorluğunun riskler karşısında harekete geçme cesaretinin olmaması olmadığı anlaşıldı. Zorluğu, riskler hakkında nasıl düşüneceğini çözmekteydi. En büyük korkusunun acı çekmek olduğunu söyledi. Ameliyatı acısını azaltmak için yapıyor olsak da, bu işlem acısını iyileştirmek yerine daha da kötüleştirebilir miydi? Evet, dedim, olabilirdi. Ameliyat ona tekrar yemek yiyebilme ve mide bulantısını kontrol altına alma olasılığını sunuyordu. Ancak iyileşme olmaksızın sadece acı verme veya yeni sıkıntılar ekleme riski de taşıyordu. Onun için tahminimce, geleceğini en azından bir süreliğine daha iyi hale getirme olasılığım yüzde yetmiş beş, daha da kötüleştirme olasılığım ise yüzde yirmi beş, Peki o zaman onun için doğru olan neydi? Ve seçim neden bu kadar acı vericiydi? Seçimin, bir risk hesaplamasından çok daha karmaşık olduğunu fark ettim. Çünkü mide bulantısından kurtulmayı ve tekrar yemek yiyebilme şansını, ağrı, enfeksiyon ve dışkıyı bir torbaya yapmak zorunda kalma olasılıklarıyla nasıl karşılaştırabilirsiniz? Beyin, acı çekmek gibi deneyimleri değerlendirmek için bize iki yol sunar, bu deneyimleri o an nasıl algıladığımız ve sonrasında nasıl baktığımız ve bu iki yol son derece çelişkilidir. Nobel Ödüllü Araştırmacı Daniel Kahneman'ın Çığır açan kitabı hızlı ve yavaş düşünmede anlattığı bir dizi deneyde neler olduğunu aydınlattı. Bunlardan birinde, Toronto Üniversitesi doktoru Donald Redelmayer ile birlikte, uyanık haldeyken kolonoskopi ve böbrek taşı ameliyatı geçiren 287 hastayı inceledi. Araştırmacılar, hastalara, ağrılarını her 60 saniyede bir bir, ağrı yok, ile 10 dayanılmaz ağrı, arasında bir ölçekte derecelendirmelerini sağlayan bir cihaz verdiler. Bu sistem, acı çekme deneyimlerinin an be an ölçülebilir bir ölçümünü sağladı. Sonunda hastalardan işlem sırasında yaşadıkları toplam ağrı miktarını da derecelendirmeleri istendi. İşlemler 4 dakikadan 1 saatten fazla sürdü ve hastalar genellikle önemli ağrı anlarıyla kesintiye uğrayan uzun süreli düşük ila orta şiddette ağrı dönemleri bildirdiler. Kolonoskopi yaptıran hastaların üçte biri ve böbrek taşı tedavisi gören hastaların dörtte biri, işlem sırasında en az bir kez 10 üzerinden 10 şiddetinde ağrı yaşadıklarını bildirdi. Doğal varsayımımız, nihai değerlendirmelerin anlık değerlendirmelerin toplamına benzer bir şeyi temsil edeceği yönündedir. Daha uzun süreli ağrının daha kısa süreli ağrıdan daha kötü olduğuna ve daha yüksek ortalama ağrı düzeyinin daha düşük ortalama ağrı düzeyinden daha kötü olduğuna inanıyoruz. Ancak hastaların bildirdiği durum hiç de böyle değildi. Nihai değerlendirmeleri büyük ölçüde ağrının süresini göz ardı etti. Bunun yerine, değerlendirmeler en iyi şekilde Kahneman'ın zirve son kuralı olarak adlandırdığı şeyle tahmin edildi, Sadece iki anda yaşanan ağrının ortalaması işlemin en kötü anı ve en sonu. İşlemleri gerçekleştiren gastroenterologlar, hastalarına verdikleri ağrı düzeyini, toplam miktara göre değil, en yüksek yoğunluk anındaki ve sondaki ağrı düzeyine göre çok benzer şekilde değerlendirdiler. İnsanların iki farklı benliği varmış gibi görünüyordu, her anı eşit derecede yaşayan bir deneyimleyen benlik ve sonrasında neredeyse tüm yargı ağırlığını iki tek zaman noktasına, en kötü ana ve son ana veren bir hatırlayan benlik. Hatırlayan benlik, son bir anormallik olsa bile zirve son kuralına bağlı kalıyor gibiydi. Tıbbi işlemlerinin sonunda birkaç dakika ağrısız kalmak, hastaların yarım saatten fazla yüksek düzeyde ağrı yaşamış olmalarına rağmen, genel ağrı puanlarını önemli ölçüde düşürmüştü. O kadar da korkunç değildi, diye bildirmişlerdi sonrasında. Kötü bir son, ağrı puanlarını aynı derecede dramatik bir şekilde yukarı doğru kaydırmıştı. Çeşitli ortamlarda yapılan çalışmalar, zirve son kuralını ve acının süresini ihmal etmemizi doğrulamıştır. Araştırmalar ayrıca bu olgunun, insanların zevkli deneyimleri değerlendirme biçimine de aynı şekilde uygulanabileceğini göstermiştir. Herkes, bir takımın neredeyse tüm maç boyunca mükemmel performans sergiledikten sonra sonunda her şeyi mahvettiği bir spor karşılaşmasını izleme deneyimini bilir. Sonun tüm deneyimi mahvettiğini hissederiz. Ancak bu yargının temelinde bir çelişki vardır. Deneyimleyen benlik saatlerce zevk almış ve sadece bir anlık hoşnutsuzluk yaşamıştır, ancak hatırlayan benlik hiçbir zevk görmez. Eğer hatırlayan benlik ve deneyimleyen benlik aynı deneyim hakkında tamamen farklı görüşlere sahip olabiliyorsa, o zaman zor soru hangisini dinleyeceğimizdir. Bu, Joel Douglas'ın özündeki ve bir ölçüde benim de ona rehberlik edecek olsaydım çektiğim acıydı. En kötü şeylere odaklanan hatırlayan veya bu durumda öngören benliği mi dinlemeliyiz? Yoksa ameliyat olup eve dönmek yerine gelecekte muhtemelen daha az acı çekecek ve hatta bir süre daha yemek yiyebilecek olan deneyimleyen benliği mi dinlemeliyiz? Sonuçta, insanlar hayatlarını sadece tüm anlarının ortalaması olarak görmezler, ki bu da sonuçta çoğunlukla hiçbir şey ve biraz uyku demektir. İnsanlar için hayat anlamlıdır çünkü bir hikayedir. Bir hikayenin bir bütünlük duygusu vardır ve gidişatı, önemli anlar. Yani bir şeylerin olduğu anlar tarafından belirlenir. İnsanların dakika dakika zevk ve acı düzeylerinin ölçülmesi, insan varoluşunun bu temel yönünü gözden kaçırır. Görünüşte mutlu bir hayat boş olabilir. Görünüşte zor bir hayat büyük bir amaca adanmış olabilir. Kendimizden daha büyük amaçlarımız var. Anı yaşayan benliğinizin aksine ki o anın içinde kaybolmuştur hatırlayan benliğiniz sadece neşenin doruklarını ve sefaletin vadilerini değil, Aynı zamanda hikayenin bir bütün olarak nasıl sonuçlandığını da anlamaya çalışır. Bu, olayların nihayetinde nasıl sonuçlandığından derinden etkilenir. Bir futbol taraftarı neden maçın sonundaki birkaç dakikalık hatanın 3 saatlik mutluluğu mahvetmesine izin verir? Çünkü bir futbol maçı bir hikayedir. Ve hikayelerde sonlar önemlidir. Ancak, deneyimleyen benliğin de göz ardı edilmemesi gerektiğini kabul ediyoruz. Zirve ve son, önemli olan tek şey değildir. Yoğun sevinç anını istikrarlı mutluluğa tercih eden hatırlayan benlik, her zaman akıllıca davranmaz. Kahneman, zihnimizin tasarımında bir tutarsızlık mevcuttur, diye belirtiyor. Acı ve zevk deneyimlerimizin süresi konusunda güçlü tercihlerimiz var. Acının kısa, zevkin ise uzun sürmesini istiyoruz. Ancak hafızamız, bir acı veya zevk olayının en yoğun anını, zirve, ve olayın sonundaki duyguları temsil edecek şekilde evrimleşmiştir. Süreyi göz ardı eden bir hafıza, uzun süren zevk ve kısa süren acı tercihimize hizmet etmeyecektir. Zamanımız kısıtlı olduğunda ve önceliklerimize en iyi nasıl hizmet edeceğimizden emin olmadığımızda, hem deneyimleyen benliğin hem de hatırlayan benliğin önemli olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalırız. Uzun süren acılara ve kısa süren zevklere katlanmak istemeyiz. Yine de bazı zevkler, acıya katlanmaya değer kılabilir. Zirveler önemlidir, son da öyle. Joel Douglas, ameliyatın ona verebileceği acıyla yüzleşmeye hazır olup olmadığından emin değildi ve daha kötü bir durumda kalmaktan korkuyordu. Riskli şanslar almak istemiyorum, dedi ve bununla, hikayesinin nasıl sonuçlanacağına dair yüksek riskli bir kumar oynamak istemediğini anladım. Bir yandan, ne kadar sıradan görünse de, hala umut ettiği çok şey vardı. O hafta kiliseye gitmiş, markete gitmiş, aile yemeği hazırlamış, Arthur ile televizyon izlemiş, torunundan tavsiye almış ve sevgili arkadaşlarıyla düğün planları yapmıştı. Eğer bunlardan birazına bile sahip olmasına izin verilirse tümörün ona yaptığı şeyden kurtulup sevdiği insanlarla bu tür deneyimlerden birkaçını daha yaşayabilmesine izin verilirse çok şeye katlanmaya razı olurdu. Öte yandan, bağırsakları sıkıca kapanmış ve karnı damlayan bir musluk gibi sıvı ile dolu olan zaten karşı karşıya olduğu durumdan daha da kötü bir sonuçla karşılaşma riskini almak istemiyordu. Hiçbir çıkış yolu yokmuş gibi görünüyordu. Ama o cumartesi sabahı hastane odasında, ailesi etrafında ve ameliyathane alt katta hazır beklerken konuştuğumuzda, bana bilmem gereken her şeyi anlattığını anladım. Ameliyat olmamız gerektiğini söyledim ona, ama az önce anlattığı talimatlara uyarak, risk almadan ailesinin yanına dönebilmesi için elimden geleni yapacaktım. Küçük bir laparoskop yerleştirecektim, etrafı inceleyecektim. Ve ancak kolayca yapabileceğimi görürsem bağırsaklarını açmaya çalışacaktım. Eğer zor ve riskli görünüyorsa, tıkanmış borularını boşaltmak için tüpler yerleştirecektim. Çelişkili gibi görünen bir şeyi hedefleyecektim. Palyatif bir ameliyat, şiddet ve risk ne olursa olsun, öncelikli amacı onu hemen daha iyi hissettirecek bir ameliyat. Sessizce düşünmeye devam etti. Kızı annesinin elini tuttu. Bunu yapmalıyız anne, dedi. Pekala, dedi Douglas, ama riskli hiçbir şey yok. Riskli hiçbir şey yok, dedim. Anestezi altında uyurken, göbek deliğinin biraz üstüne yarım santimlik bir kesi yaptım. İnce, kanlı bir sıvı fışkırdı. Fiberoptik endoskopu yerleştirmek için eldivenli parmağımı içeri sokup yer aradım. Ancak tümörle kaplı sert bir bağırsak halkası girişi tıkadı. Kamera bile sokamayacaktım. Asistan doktordan bıçağı alıp kesiyi yukarı doğru genişletmesini, doğrudan içeri bakabilecek ve elini sokabilecek kadar büyük olana kadar uzatmasını istedim. Deliğin dibinde, şişmiş pembe bir iç lastiğe benzeyen, serbest bir bağırsak halkası gördüm, bunu deriye kadar çekip ileostomi yapabileceğimizi ve böylece tekrar yemek yiyebileceğini düşündüm. Ancak tümör tarafından bağlı kalmıştı ve onu serbest bırakmaya çalışırken, Asla onaramayacağımız delikler açma riskinin olduğunu anladık. Karın içinde sızıntı felaket olurdu. Bu yüzden durduk. Onun bizden beklentileri açıktı. Riskli hiçbir şey yoktu. Odak noktamızı değiştirdik ve iki uzun, plastik drenaj tüpü yerleştirdik. Birini, birikmiş içeriği boşaltmak için doğrudan midesine yerleştirdik, diğerini ise bağırsaklarının dışındaki sıvıyı boşaltmak için açık karın boşluğuna yerleştirdik. Sonra kapattık ve işlem tamamlandı. Ailesine tekrar yemek yemesine yardımcı olamadığımızı söyledim ve Douglas uyandığında ona da söyledim. Kızının gözleri yaşlıydı. Kocası denediğimiz için bize teşekkür etti. Douglas ise durumu güçlü göstermeye çalıştı. Zaten hiçbir zaman yemek konusunda takıntılı değildim, dedi. Tüpler mide bulantısını ve karın ağrısını büyük ölçüde hafifletti, %90 dedi. Hemşireler ona mide bulantısı hissettiğinde mide tüpünün nasıl bir torbaya dönüştüreceğini ve karnı çok gergin hissettiğinde karın tüpünü nasıl açacağını öğrettiler. Ona istediği her şeyi içebileceğini ve hatta tadı için yumuşak yiyecekler yiyebileceğini söyledik. Ameliyattan üç gün sonra, bakımı için palyatif bakım ekibiyle birlikte evine gitti. Ayrılmadan önce, onkolo ve onkoloji hemşiresi onu gördü. Douglas onlara ne kadar ömrü kaldığını düşündüklerini sordu. İkisinin de gözleri yaşlarla doldu, dedi bana. Bu bir nevi cevabımdı. Douglas hastaneden çıktıktan birkaç gün sonra, o ve ailesi işten sonra evine uğramama izin verdiler. Kapıyı kendisi açtı, tüpler nedeniyle bornoz giymişti ve bunun için özür diledi. Oturma odasında oturduk ve ona nasıl olduğunu sordum. İyi olduğunu söyledi. Sanırım yavaş yavaş gerilediğimi hissediyorum, dedi ama bütün gün eski arkadaşları ve akrabalarıyla görüşmüştü ve bundan çok hoşlanıyordu. Bu benim can damarım, gerçekten, bu yüzden bunu yapmak istiyorum. Ailesi, onu yormamak için ziyaretleri zamana yaymıştı. Vücudundan dışarı çıkan tüm bu aletleri sevmediğini söyledi. Tüplerin karnından dışarı çıkması rahatsız ediciydi. Sürekli böyle bir baskı olacağını bilmiyordum, dedi. Ancak bir tüpü açmanın mide bulantısını geçirebileceğini ilk fark ettiğinde, tüpe baktım ve orada olduğun için teşekkür ederim, dedim. Ağrı için sadece T.Y. Lenol alıyordu. Uyuşuk ve halsiz bıraktığı için narkotiklerden hoşlanmıyordu ve bu da insanlarla görüşmesini engelliyordu. Muhtemelen bakım evindeki insanları şaşırttım çünkü bir noktada, hiçbir rahatsızlık istemiyorum. Hadi gelsinler, dedim ki bununla narkotikleri kastediyordu. Ama henüz o noktada değilim. Çoğunlukla hayatından anılar hakkında konuştuk ve bunlar güzel anılardı. Tanrı ile barış içinde olduğunu söyledi. En azından bu sefer doğru yapmayı öğrendiğimizi hissederek ayrıldım. Douglas'ın hikayesi, hayal ettiği gibi bitmiyordu. Ancak yine de onun için en önemli olan seçimleri yapabilmesiyle sona eriyordu. İki hafta sonra kızı Susan bana bir not gönderdi. Annem cuma sabahı vefat etti. Sakin bir şekilde uykuya daldı ve son nefesini verdi. Çok huzurluydu. Babam, biz oturma odasında yalnız başımıza onun yanındaydı. Bu, aralarındaki ilişkiye uygun, mükemmel bir sondu. Sonların kontrol edilebilir olduğu fikrini öne sürmekten çekiniyorum. Kimsenin gerçekten kontrolü yoktur. Fizik, biyoloji ve kazalar nihayetinde hayatlarımızda kendi yolunu bulur. Ama asıl nokta, çaresiz de olmadığımızdır. Cesaret, her iki gerçeği de tanıma gücüdür. Hareket etme, hikayelerimizi şekillendirme alanımız var. Ancak zaman geçtikçe bu alan giderek daralıyor. Bunu anladığımızda birkaç sonuç netleşiyor. Hastalara ve yaşlılara karşı en acımasız hatamız, Onların sadece güvende olmak ve daha uzun yaşamak dışında öncelikleri olduğunu fark edemememizdir. Kişinin kendi hikayesini şekillendirme şansı, hayatta anlamı sürdürmek için esastır, kurumlarımızı, kültürümüzü ve konuşmalarımızı, herkesin hayatının son bölümleri için olasılıkları dönüştürecek şekilde yeniden şekillendirme fırsatımız var. Kaçınılmaz olarak, bu olanakların en uç noktada ne kadar uzanması gerektiği sorusu ortaya çıkıyor, İnsanların özelliğini ve kontrolünü sürdürme mantığı, istedikleri zaman kendi ölümlerini hızlandırmalarına yardım etmeyi gerektiriyor mu? Yardımlı intihar terimi yaygın olarak kullanılıyor, ancak savunucuları onurlu ölüm gibi daha yumuşak bir ifadeyi tercih ediyor. İnsanların yiyecek, su, ilaç ve tedavileri reddetmelerine izin verdiğimizde, tıbbın ivmesi buna karşı çıksa bile, bu hakkın bir biçimini zaten açıkça tanıyoruz. Birini yapay solunum cihazından veya yapay beslenmeden her çıkardığımızda, kişinin ölümünü hızlandırıyoruz. Bazı dirençlerden sonra, kardiyologlar artık hastaların istedikleri takdirde doktorlarından kalp pillerini, kalplerinin yapay ritmini, kapatmalarını isteme hakkına sahip olduklarını kabul ediyorlar. Ayrıca, bilerek ölümü hızlandırabilecek olsalar bile, ağrı ve rahatsızlığı azaltan narkotik ve sakinleştirici dozlarına izin vermenin gerekliliğini de kabul ediyoruz. Tüm savunucuların aradığı şey, acı çeken insanların aynı tür ilaçlar için reçete alabilmeleri, ancak bu sefer ölümlerinin zamanlamasını hızlandırmalarına izin verilmesidir. İnsanlara yaşamlarını uzatan dışsal veya yapay süreçleri durdurma hakkı vermek ile bunu yapan doğal, İçsel süreçleri durdurma hakkı vermek arasında tutarlı bir felsefi ayrım yapma zorluğuyla karşı karşıyayız. Özünde, tartışma en çok hangi hatalardan korktuğumuzla ilgili, acıyı uzatma hatası mı yoksa değerli yaşamı kısaltma hatası mı? Sağlıklı insanların intihar etmesini engelliyoruz çünkü ruhsal acılarının genellikle geçici olduğunu biliyoruz. Yardım sayesinde, hatırlayan benliğin daha sonra olayları deneyimleyen benlikten farklı göreceğine inanıyoruz ve gerçekten de intihardan kurtarılan insanların sadece küçük bir azınlığı tekrar intihar girişiminde bulunuyor, büyük çoğunluğu sonunda hayatta olmaktan memnun olduklarını bildiriyor. Ancak acılarının artacağını bildiğimiz ölümcül hastalar için, sadece taş kalpli olanlar duyarsız olabilir. Yine de, tıbbi uygulama alanını, insanların ölümlerini hızlandırmalarına aktif olarak yardımcı olmayı da içerecek şekilde genişlettiğimizde neler olacağından korkuyorum. Bu yetkilerin kötüye kullanılmasından ziyade, bunlara bağımlılık konusunda daha çok endişeliyim. Destekçiler, hata ve kötüye kullanımı önlemek için yetkiyi sıkı bir şekilde sınırlandırmışlardır. Doktorların ölümcül reçete yazmasına izin veren yerlerde Hollanda, Belçika ve İsviçre gibi ülkeler ve Oregon, Washington ve Vermont gibi eyaletler bunu yalnızca dayanılmaz acı çeken, farklı zamanlarda tekrar tekrar talepte bulunan, depresyon veya başka bir akıl hastalığı nedeniyle hareket etmediği belgelenmiş ve kriterleri karşıladığını doğrulayan ikinci bir doktoru olan ölümcül hasta yetişkinler için yapabilirler. Bununla birlikte, daha geniş kültür, bu tür yetkinin nasıl kullanılacağını her zaman belirler. Örneğin Hollanda'da, sistem 10 yıllardır var, ciddi bir muhalefetle karşılaşmadı ve kullanımı önemli ölçüde arttı. Ancak 2012 yılına kadar her 35 Hollandalıdan birinin ölümünde yardımlı intiharı aradığı gerçeği bir başarı ölçütü değil, bir başarısızlık ölçütüdür. Sonuçta nihai hedefimiz iyi bir ölüm değil, sonuna kadar iyi bir yaşam sürmektir. Hollandalılar, bunu sağlayabilecek palyatif bakım programları geliştirme konusunda diğer ülkelerden daha yavaş davrandılar. Bunun bir nedeni, belki de, destekli ölüm sistemlerinin, kişinin güçsüzleştiği veya ciddi şekilde hastalandığı durumlarda acıyı azaltmanın ve yaşamı iyileştirmenin başka yollarla mümkün olmadığı inancını pekiştirmiş olmasıdır. Elbette, yaşamın sonundaki acı bazen kaçınılmaz ve dayanılmazdır ve insanların acılarına son vermelerine yardımcı olmak gerekebilir. Fırsat verilirse, bu tür reçeteleri insanlara sağlamayı amaçlayan yasaları desteklerdim. İnsanların yaklaşık yarısı reçetelerini bile kullanmıyor. Sadece ihtiyaç duyduklarında bu kontrole sahip olduklarını bilmek bile onları rahatlatıyor. Ancak bu imkanı sağlamanın bizi hastaların yaşamlarını iyileştirmekten alıkoymasına izin verirsek, tüm toplumlara zarar veririz. Destekli yaşam, destekli ölümden çok daha zordur, ancak olanakları da çok daha fazladır. Acıların pençesindeyken bunu görmek zor olabilir. Bir gün kızım Hunter'ın piyano öğretmeni Peg Batchelder'ın kocasından bir telefon aldım. Martin, Peg hastanede, dedi. Onun ciddi sağlık sorunları olduğunu biliyordum iki buçuk yıl önce sağ kalçasında ağrı başlamıştı. Bu durum neredeyse bir yıl boyunca artrit olarak yanlış teşhis edildi. Durum kötüleşince, bir doktor ona psikiyatriste görünmesini tavsiye etti ve ağrınızdan nasıl kurtulursunuz konulu bir kitap verdi. Ancak görüntüleme sonunda, pelvisine yayılan ve bacağında büyük bir kan pıhtısına neden olan, nadir görülen bir yumuşak doku kanseri olan 5 inçlik bir sarkoma olduğunu ortaya çıkardı. Tedavi kemoterapi, radyasyon ve pelvisinin üçte birinin çıkarılıp metal ile yeniden yapılandırılmasını içeren radikal bir ameliyatı kapsıyordu. Bir yıl cehennem gibiydi. Komplikasyonlar nedeniyle aylarca hastanede yattı. Bisiklet sürmeyi, yogayı, kocasıyla şitlım çoban köpeğini gezdirmeyi, müzik çalmayı ve sevgili öğrencilerine ders vermeyi çok severdi. Bütün bunlardan vazgeçmek zorunda kalmıştı. Sonunda Peg iyileşti ve öğretmenliğe geri dönebildi. Yürüyebilmek için ön koluna takılan Kanada tipi koltuk değneklerine ihtiyacı vardı, ancak bunun dışında zarif kişiliğini korudu ve kısa sürede öğrenci listesini yeniden doldurdu. 62 yaşındaydı, uzun boyluydu, büyük yuvarlak gözlükleri, kalın kızıl saçları ve onu son derece popüler bir öğretmen yapan hoş ve nazik bir tavrı vardı. Kızım bir sesi veya tekniği kavramakta zorlandığında, Peg asla acele etmezdi. Ona önce şunu, sonra bunu denemesini söylerdi ve Hunter sonunda anladığında, Peg içten bir sevinçle mırıldanır ve onu sıkıca kucaklardı. Dönüşünden bir buçuk yıl sonra, Peg'in radyasyon tedavisi nedeniyle lösemi benzeri bir kansere yakalandığı tespit edildi. Tekrar kemoterapiye başladı ama bir şekilde buna rağmen ders vermeye devam etti. Her birkaç haftada bir Hunter'ın dersini yeniden planlamak zorunda kalıyordu ve o zamanlar sadece 13 yaşında olan Hunter'a durumu açıklamak zorunda kalıyorduk. Ama Peg her zaman devam etmenin bir yolunu buluyordu. Sonra iki hafta boyunca derslerini erteledi. İşte o zaman Martin'den telefon aldım. Hastaneden arıyordu. Peg birkaç gündür hastanede yatıyordu. Konuşabilmesi için telefonunu hoparlöre aldı. Sesi zayıf geliyordu, konuşurken uzun duraksamalar oluyordu, ama durumu net bir şekilde anlattı. Lösemi tedavisinin birkaç hafta önce etkisini kaybettiğini söyledi. Bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle ateş ve enfeksiyon geçirdi. Görüntüleme ayrıca orijinal kanserinin kalçasında ve karaciğerinde tekrar ortaya çıktığını gösterdi. Tekrarlayan hastalık, hareket kabiliyetini kısıtlayan kalça ağrısına neden olmaya başladı. İdrar kaçırmasına yol açtığında, bu bardağı taşıran son damla oldu. O noktada hastaneye yattı ve ne yapacağını bilmiyordu. Doktorlar ona neler yapabileceklerini söylemişlerdi, diye sordum. Pek bir şey değil, dedi. Sesi ifadesiz ve tamamen umutsuzdu. Ona kan nakli, ağrı kesici ve tümörün neden olduğu ateş için steroid veriyorlardı. Kemoterapiyi de durdurmuşlardı. Ona, kendi rahatsızlığı hakkındaki anlayışının ne olduğunu sordum. Öleceğini bildiğini söyledi, yapabilecekleri başka bir şey yok, dedi, sesine bir öfke tonu karışmıştı. Ona hedeflerinin ne olduğunu sordum ve ulaşılabilir gördüğü hiçbir hedefi olmadığını söyledi. Geleceğe dair korkularının ne olduğunu sorduğumda ise bir sürü şey sıraladı, daha fazla acı çekmek, Vücut kontrolünü daha fazla kaybetmenin utancını yaşamak, hastaneden ayrılamamak. Konuşurken sesi titredi. Günlerdir oradaydı ve durumu giderek kötüleşiyordu, çok fazla ömrü kalmadığından korkuyordu. Ona palyatif bakım hakkında konuşup konuşmadıklarını sordum. Konuşmuşlar, dedi, ama bunun ona nasıl yardımcı olabileceğini anlamamıştı. Onun konumundaki bazıları, onurlu ölüm teklif ederek, başka seçenek görünmediğinde kontrolü ele geçirmenin tek şansı olarak bunu görmüş olabilirler. Martin ve ben Peggy Hospice denemeye ikna ettik. En azından eve dönmesini sağlayacağını ve sandığından daha fazla yardımcı olabileceğini söyledim. Hospice'in amacının, en azından teoride, insanların içinde bulundukları koşullar altında nasıl tanımlarlarsa tanımlasınlar, Mümkün olan en iyi günü geçirmelerini sağlamak olduğunu açıkladım. Uzun zamandır iyi bir gün geçirmediğini söyledim. Evet, öyle, hem de uzun zamandır, dedi. Böyle bir şeye umut bağlamak mümkün gibi görünüyor, dedim. Sadece güzel bir gün. Peg, 48 saat içinde palyatif bakım altına alındı. Hunter'a Peg'in artık ona ders veremeyeceğini, ölmekte olduğunu söyledik. Hunter çok üzüldü. Peg'i çok seviyordu. Onu bir kez daha görüp göremeyeceğini öğrenmek istedi. Ona bunun mümkün olmadığını söylemek zorunda kaldık. Birkaç gün sonra, şaşırtıcı bir telefon aldık. Arayan Peggy, Hunter isterse, ders vermeye devam etmek istediğini söyledi. Hunter gelmek istemezse de anlayacağını belirtti. Daha kaç ders verebileceğini bilmiyordu ama denemek istediğini söyledi. Hospice'in onun tekrar öğretmenlik yapmasını mümkün kılabilmesi, benim hayal edebileceğimden çok daha fazlasıydı. Kesinlikle onun da hayal edebileceğinden çok daha fazlasıydı. Ama hospis hemşiresi Deborah geldiğinde, Peg'in hayatta en çok önem verdiği şeylerden mümkün olan en iyi günü geçirmenin onun için gerçekten ne anlama geldiğinden bahsetmeye başladılar. Sonra da bunu gerçekleştirmek için birlikte çalıştılar. Başlangıçta amacı sadece günlük zorluklarıyla başa çıkmaktı. Bakım ekibi, merdivenleri kullanmak zorunda kalmaması için birinci katta bir hastane yatağı kurdu. Yatağın yanına taşınabilir bir tuvalet yerleştirdiler. Banyo yapması ve giyinmesi için yardım ayarladılar. Ağrısını kontrol altına almak için morfin, gabapentin ve oksikodon verdiler ve metilfenidat, neden oldukları uyuşukluğu gidermede faydalı oldu. Zorluklar kontrol altına alındıkça kaygıları azaldı. Hedeflerini yükseltti. Martin daha sonra, o, asıl fırsata odaklanmıştı, dedi. Hayatının geri kalanını nasıl yaşamak istediğine dair net bir görüşe sahipti. Evde olacaktı ve öğretmenlik yapacaktı. Her dersin mümkün olması için planlama ve büyük bir uzmanlık gerekiyordu. Deborah, ilaçlarını nasıl ayarlayacağını öğrenmesine yardımcı oldu. Martin, ders vermeden önce biraz daha morfin alırdı. İşin püf noktası, ders verebilecek kadar rahat hissetmesini sağlayacak kadar vermek, ama onu sersemletecek kadar da fazla vermemekti diye hatırladı. Yine de, ders öncesinde ve sonrasında çok daha canlıydı, dedi. Çocuğu yoktu, öğrencileri onun yerini doldurmuştu. Ve gitmeden önce bilmelerini istediği bazı şeyler vardı. Sevgili arkadaşlarına veda edebilmek, öğrencilerine veda tavsiyelerini verebilmek onun için önemliydi. Hastaneye yatırıldıktan sonra 6 hafta daha yaşadı. Hunter bu 6 haftanın 4'ü için ders verdi ve ardından 2 son konser verildi. Konserlerden birinde Pegin eski öğrencileri, ülkenin dört bir yanından yetenekli sanatçılar, diğerinde ise ortaokul ve lise çağındaki mevcut öğrencileri yer aldı. Oturma odasında bir araya gelen öğrenciler, çok sevdikleri öğretmenleri için Brahms, Divorak, Chopin ve Beethoven'ın eserlerini seslendirdiler. Teknolojik toplum, bilim insanlarının ölüm anındaki rol olarak adlandırdığı ve yaşamın sonuna yaklaşırken insanlar için önemini unuttu. İnsanlar anılarını paylaşmak, bilgeliklerini ve hatıralarını aktarmak, ilişkilerini sonlandırmak, miraslarını oluşturmak, Tanrı ile barışmak ve geride kalanların iyi olmasını sağlamak isterler. Hikayelerini kendi şartlarıyla sonlandırmak isterler. Gözlemciler, bu rolün hem ölenler hem de geride kalanlar için yaşamın en önemli rollerinden biri olduğunu savunuyor. Ve eğer öyleyse, duyarsızlık ve ihmalkarlık nedeniyle insanlara bu rolü inkar etme şeklimiz, sonsuza dek utanç kaynağıdır. Tıp alanında, insanların yaşamlarının sonunda derin yaralar açıyoruz ve sonra yapılan zarara kayıtsız kalıyoruz. Peg, ölmek üzereyken üstlendiği rolü yerine getirdi. Ölümünden üç gün öncesine kadar bunu başardı, ta ki sayıklamaya başlayıp bilincini kaybedip tekrar kazanana kadar. Onunla ilgili son hanım, son resitalinin sonlarına doğru yaşandı. Hunter'ı kalabalığın arasından uzaklaştırmış ve ona saklamasını istediği bir müzik kitabı vermişti. Sonra da kolunu omzuna atmıştı. Sen çok özelsin, diye fısıldadı ona. Bu, Hunter'ın asla unutmasını istemediği bir şeydi. Sonunda, babamın hikayesinin de sona erme zamanı geldi. Tüm hazırlıklarımıza ve öğrendiğimi sandığım her şeye rağmen, buna hazır değildik. İlkbaharın başlarında palyatif bakıma alındığından beri, durumu giderek kötüleşiyordu. Yeni, kusurlu ama idare edilebilir bir istikrar durumu gibi görünüyordu. Annem, onun ayarladığı çeşitli yardımcılar ve kendi çelik gibi iradesi sayesinde, haftalarca süren iyi günler geçirmeyi başarmıştı. Her birinin kendine özgü acıları ve aşağılanmaları vardı, elbette. Her gün lavman yaptırması gerekiyordu. Yatağını kirletiyordu. Ağrı kesiciler başını bulanık, sisli, ağır hissettiriyordu ve bundan son derece nefret ediyordu. Uyuşturulmak istemiyordu, insanları görebilmek ve iletişim kurabilmek istiyordu. Ancak acı çok daha kötüydü. İlaç dozunu azaltırsa, şiddetli baş ağrıları ve boynunda ve sırtında yukarı aşağı doğru yayılan keskin bir ağrı yaşıyordu. Acının pençesindeyken, acı onun tüm dünyası haline geliyordu. Sürekli dozlarıyla oynuyor, ne acı ne de bulanıklık hissetmemesini sağlayacak, normal hissetmesini, vücudu onu yarı yolda bırakmaya başlamadan önceki haline dönmesini sağlayacak kombinasyonu bulmaya çalışıyordu. Ama ilaç veya doz ne olursa olsun, normal olmak ulaşılmazdı. Ancak, yeterince iyi şeylerde bulunabiliyordu. İlkbahar ve yaz başlarında, masanın başında oturup yemek davetleri vermeye devam ediyordu. Hindistan'daki üniversitede yeni bir bina için planlar yapıyordu. Zayıflamış ellerini kontrol etmekte zorlanmasına rağmen, günde bir düzine e-posta gönderiyordu. Annemle neredeyse her gece birlikte film izliyor ve Novak Djokovic'in Wimbledon'daki iki haftalık zafer serüvenini coşkuyla izliyorlardı. Ablam, doğru kişi olabileceğini düşündüğü yeni erkek arkadaşını eve getirmişti ki sonunda evlendiler ve babam onun için çok mutlu olmuştu. Her gün, yaşamaya değer anlar buluyordu. Ve haftalar aylara dönüşürken, bu şekilde uzun süre devam edebilecek gibi görünüyordu. Geriye dönüp baktığımda, bunu başaramayacağına dair işaretler vardı. Kilosu düşmeye devam ediyordu. İhtiyaç duyduğu ağrı kesici ilaç dozları artıyordu. Ağustos ayının ilk birkaç gününde, bir dizi anlaşılmaz e-posta aldım. Sevgili Sude gibi boynuzları olan Atuli, diye başlıyordu bir tanesi. Sonuncusu ise şöyleydi. Sevgili Atul, harflerin karışık olmasından dolayı özür dilerim. Sorun yaşıyorum. Sevgilerimle, baba. Telefonda daha yavaş konuşuyor, cümleler arasında uzun duraksamalar yapıyordu. Bazen kafasının karışık olduğunu ve iletişim kurmakta zorlandığını açıkladı. E-postalarının ilk yazdığında anlamlı olduğunu düşünse de, artık anlamlı gelmediğini söyledi. Dünyası daralıyordu. Sonra 6 Ağustos Cumartesi günü, sabah 8'de annem korkmuş bir şekilde aradı. Uyanmıyor, dedi. Nefes alıyordu ama onu uyandıramıyordu. İlaçtan kaynaklandığını düşündük. Annem, bir önceki gece, daha önce aldığı yarım hap yerine, bir narkotik hap olan bu pirenorfinin tamamını almakta ısrar ettiğini açıkladı. Onunla tartışmış, ama o sinirlenmişti. Acı çekmek istemediğini söylemişti. Şimdi uyanmıyordu. Doktor gibi, narkotik doz aşımının bir işareti olan göz bebeklerinin küçüldüğünü fark etti. İlacın etkisinin geçmesini beklemeye karar verdik. 3 saat sonra tekrar aradı. Bakım evini değil, ambulansı aramıştı. Atul, morarmaya başlamıştı. Hastanenin acil servisindeydi. Kan basıncı 50. Hala uyanmıyor. Oksijen seviyesi düşük. Sağlık personeli ona narkotik etkisini tersine çeviren bir ilaç olan naloxun verdi ve eğer aşırı doz almış olsaydı, bu onu uyandırmalıydı. Ama tepkisiz kaldı. Acil çekilen göğüs röntgeni sağ akciğerinde zatürre olduğunu gösterdi. Ona %100 oksijenli bir yüz maskesi, antibiyotik ve sıvı verdiler. Ancak oksijen seviyesi %70'in üzerine çıkmadı, bu da hayatta kalması mümkün olmayan bir seviyeydi. Annem, şimdi onu entübe etmeyi, kan basıncını desteklemek için serum takmayı ve yoğun bakıma almayı düşünüyorlardı. Ne yapacağını bilmiyordu. Bir insanın sonu yaklaştıkça, ne yapılacağına karar verme sorumluluğu başkasına geçer. Ve biz o ana büyük ölçüde hazırlanmıştık. Zorlu konuşmalar yaptık. Hikayesinin sonunun nasıl yazılmasını istediğini zaten açıkça belirtmişti. Solunum cihazına bağlanmak ve acı çekmek istemiyordu. Evinde, sevdiği insanlarla birlikte kalmak istiyordu. Ama olayların gidişatı istikrarlı bir seyir izlemeyi reddediyor ve bu da bir bakıcının zihnini alt üst ediyor. Daha bir gün önce, haftalarca, hatta aylarca yaşayabileceği düşünülüyordu. Şimdi ise saatlerin bile zor olabileceğine inanması mı gerekiyordu? Annemin kalbi kırılıyordu, ama konuştukça, içine düştüğümüz riskli yolu ve yoğun bakımın onun için koruyacağı yaşam biçiminin, onun istediği yaşam biçiminden çok uzak olduğunu fark etti. Sonlar önemlidir. Sadece kişi için değil, belki de daha da önemlisi, geride kalanlar için. Ona entübe etmemelerini söylemeye karar verdi. Kız kardeşimi aradım ve işe gitmek için trene binmek üzereyken ona ulaştım. O da habere hazır değildi. Bu nasıl olabilir? diye sordu. Dünkü haline geri dönemeyeceğinden emin miyiz? Pek olası görünmüyor, dedim. Bazı ailelerde herkes bu tür durumları aynı şekilde görüyor. Babamın sonunun geldiği fikrine en çabuk ben vardım ve acısını çok uzatmanın hatasından en çok endişeleniyordum. Huzurlu bir son için fırsatı bir nimet olarak görüyordum. Ama kız kardeşime, hatta anneme göre, onun sonunun geldiği hiç de kesin görünmüyordu ve onlar için en büyük hata, hayatını yeterince uzun süre koruyamama olasılığıydı. Kız kardeşim ve ben onu görmeye gelene kadar hayatta kalmasını umarak, Hastanenin onu hayata döndürmek için daha fazla bir şey yapmasına izin vermemeye karar verdik. Onu özel bir hastane odasına götürürlerken ikimiz de uçuş aradık. O günün ilerleyen saatlerinde, havaalanının kalkış kapısında otururken annem beni aradı. Uyandı, dedi, çok mutlu bir şekilde. Onu tanımıştı. Tansiyonunun kaç olduğunu bile soracak kadar aklı başındaydı. Gelmeyeceğine inandığım için utandım. Ne kadar çok şey görmüş olursanız olun, doğa tahmin edilebilirliği reddeder. Ama daha da önemlisi, aklımdan sürekli şu geçiyordu, orada olacağım. Belki bir süre daha iyi durumda bile olabilir. Meğerse sadece dört gün daha yaşamış. Yatağının yanına vardığımda, uyanık ama hastanede uyanmaktan mutsuz olduğunu gördüm. Kimse onu dinlemiyor, dedi. Şiddetli ağrılarla uyanmıştı ama sağlık personeli, Tekrar bilincini kaybedebileceğinden korkarak ağrıyı dindirecek kadar ilaç vermemişti. Hemşireden evde aldığı tam dozu vermesini rica ettim. Nöbetçi doktordan izin alması gerekiyordu ve o da sadece yarısını onayladı. Sonunda, sabah saat üçte babamın sabrı tükendi. Bağırmaya başladı. Dört, çıkarmalarını ve eve gitmesine izin vermelerini istedi. Neden hiçbir şey yapmıyorsunuz, diye bağırdı. Neden acı çekmeme izin veriyorsunuz? Acıdan bilincini kaybetmişti. Cep telefonuyla 200 mil uzaktaki Cleveland kliniğini aradı ve nöbetçi, kafası karışık bir doktora bir şey yapın dedi. Gece hemşiresi sonunda damardan bir doz narkotik için izin aldı, ancak babam reddetti. İşe yaramıyor, dedi. Sonunda, sabah saat 5'te onu iğneyi yaptırmaya ikna ettik ve acı azalmaya başladı. Sakinleşti, ama yine de eve gitmek istiyordu. Her ne pahasına olursa olsun hayatta kalmayı sağlamak için inşa edilmiş ve başka türlü nasıl yapılacağı belirsiz bir hastanede, seçimlerinin asla kendi elinde olmayacağını anlamıştı. Sağlık personeline sabah ilaçlarını vermelerini, oksijen desteğini ve zatürre için verilen antibiyotikleri kesmelerini ve onu almamıza izin vermelerini ayarladık. Öğleden önce yatağına geri dönmüştü. Yalnız kaldığımda, acı çekmek istemiyorum, diye tekrarladı. Ne olursa olsun, bana acı çekmeme izin vermeyeceğine söz verir misin? Evet, dedim. Bu, göründüğünden daha zor bir işti. Örneğin, sadece idrar yapmak bile sorun yaratmıştı. Felci bir hafta öncesine göre ilerlemişti ve bunun bir belirtisi de idrar yapamamasıydı. Mesanesinin dolduğunu hala hissedebiliyordu ama idrar çıkaramıyordu. Onu banyoya götürdüm ve klozet kapağına oturttum. Sonra orada otururken bekledim. Yarım saat geçti, gelecek diye ısrar etti, bunu düşünmemeye çalıştı, birkaç ay önce taktırdığı Lowe's marka klozet kapağını gösterdi, elektrikliydi dedi, çok seviyordu, bir su püskürtmesiyle poposunu yıkayıp kurutabiliyordu, kimsenin onu silmesine gerek yoktu, kendine bakabiliyordu, bunu denediniz mi diye sordu, hayır dedim, yapmalısın dedi gülümseyerek, ama yine de hiçbir şey çıkmadı. Sonra mesane spazmları başladı. Spazmlar geldiğinde inledi. Bana kateter takmanız gerekecek, dedi. Bu anın geleceğini tahmin eden hastane hemşiresi malzemeleri getirmiş ve anneme öğretmişti. Ama ben bunu kendi hastalarım için yüzlerce kez yapmıştım. Bu yüzden babamı koltuktan kaldırdım, yatağına geri götürdüm ve gözlerini tüm süre boyunca sıkıca kapalı tutarak onun için kateteri takmaya başladım. Bir insanın asla böyle bir şey yaşayacağını düşünmez. Ama kateteri taktım ve idrar sel gibi aktı. Rahatlama okyanus gibiydi. En büyük mücadelesi, tümöründen kaynaklanan ağrıydı. Bunun nedeni ağrıyı kontrol etmenin zor olması değil, ne kadar kontrol edilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varamamaktı. Üçüncü güne gelindiğinde uzun süreler boyunca yine uyanamaz hale gelmişti. Soru şuydu, dilinin altına konulabilen ve mukoza zarları yoluyla kan dolaşımına karışan sıvı morfin dozunu vermeye devam etmeli miydik? Kız kardeşim ve ben, ağrı içinde uyanabileceğinden korkarak vermemiz gerektiğini düşündük. Annem ise tam tersinden korkarak vermememiz gerektiğini düşünüyordu. Belki biraz acı çekse uyanır, dedi gözleri yaşlarla dolarken. Hala yapabileceği çok şey var. Son birkaç gününde bile yanılmamıştı. Vücudunun taleplerinin ötesine geçmesine izin verildiğinde, küçük zevklerin tadını açgözlülükle çıkarıyordu. Hala bazı yiyeceklerden zevk alabiliyor ve şaşırtıcı derecede iyi besleniyordu. Çapati, pirinç, körili taze fasulye, patates, sarı bezelye bezelyedehel, siyah gözlü bezelye çatniği ve gençliğinden kalma tatlı bir yemek olan şöre istiyordu. Torunlarıyla telefonda konuşuyordu, fotoğrafları düzenliyordu. Bitmemiş projeler hakkında talimatlar veriyordu. Tutunabileceği hayattan geriye kalan çok küçük parçalar vardı ve biz bunlar için acı çekiyorduk. Ona başka bir hayat verebilir miydik? Yine de ona verdiğim sözü hatırladım ve planlandığı gibi her iki saatte bir morfinini verdim. Annem endişeyle kabul etti. Uzun saatler boyunca, nefes alışverişinin hırıltısı dışında, sessiz ve hareketsiz yattı. Aniden kesilen, sanki bir kapak kapanmış gibi bir horlama sesi gibi keskin bir nefes alışı olurdu, ardından bir saniye sonra uzun bir nefes veriş gelirdi. Soluk borusundaki mukoid sıvının yanından geçen hava, göğsündeki boş bir tüpte çakıl taşları sallanıyormuş gibi ses çıkarırdı. Sonra, döngü yeniden başlamadan önce sonsuza dek sürecekmiş gibi gelen bir sessizlik olurdu. Buna alıştık. Elleri karnının üzerinde, huzurlu ve sakin bir şekilde yatıyordu. Annem Atina habercisi gazetesini okuyarak, çay içerek ve kız kardeşimle benim yeterince yemek yiyip yemediğimiz konusunda endişelenerek saatlerce başucunda oturduk. Orada olmak rahatlatıcıydı. Son günlerinden bir önceki öğleden sonra, sırılsıklam ter içinde kaldı. Ablam gömleğini değiştirmeyi ve onu yıkamayı önerdi. Onu öne doğru, oturur pozisyona kaldırdık. Bilinci kapalıydı, tamamen cansız bir ağırlıktı. Gömleğini başından geçirmeye çalıştık. Çok zor bir işti. Hemşirelerin bunu nasıl yaptığını hatırlamaya çalıştım. Birden gözlerinin açık olduğunu fark ettim. Merhaba baba, dedim. Bir süre baktı, gözlemledi, nefes nefese kaldı. Merhaba, dedi. Biz onun bedenini ıslak bir bezle temizlerken ve ona yeni bir gömlek verirken o da izledi. Herhangi bir ağrınız var mı? Hayır. Ayağa kalkmak istediğini işaret etti. Onu bir tekerlekli sandalyeye bindirip arka bahçeye bakan bir pencereye götürdük. Orada çiçekler, ağaçlar ve güzel bir yaz gününde güneş vardı. Zihninin yavaş yavaş berraklaştığını görebiliyordum. Daha sonra onu tekerlekli sandalyesiyle yemek masasına götürdük. Mango, papaya, yoğurt ve ilaçlarını yedi. Sessizdi, tekrar normal nefes alıyordu ve düşünüyordu. Ne düşünüyorsun? diye sordum. Ölüm sürecini uzatmamayı nasıl başarabilirim diye düşünüyorum. Bu yiyecek, ölüm sürecini uzatıyor. Annem bunu duymaktan hoşlanmadı. Sana bakmaktan mutluluk duyuyoruz Rem, dedi. Seni seviyoruz. Başını salladı. Zor, değil mi? dedi kız kardeşim. Evet, zor. Eğer uyuyarak geçirebilseydiniz, bunu mu tercih ederdiniz? diye sordum. Evet, böyle uyanık, bizden haberdar. ''Bizimle birlikte olmak istemiyor musun?'' diye sordu annem. Bir süre hiçbir şey söylemedi. ''Bekledik. Bunu yaşamak istemiyorum.'' dedi. Babamın son gününde yaşadığı acı tam olarak fiziksel değildi. İlaçlar acıyı önlemede iyi iş çıkarmıştı. Bilincinin dalgaları arasında ara sıra kendine geldiğinde, seslerimize gülümsüyordu. Ama sonra tamamen karaya oturuyor ve her şeyin bitmediğini anlıyordu. Geçmesini umduğu tüm dayanma kaygılarının hala orada olduğunu fark ediyordu. Evet, bedeniyle ilgili sorunlar vardı. Ama onun için daha zor olanı zihniyle ilgili sorunlardı. Kafa karışıklığı, bitmemiş işleri, annesi, nasıl hatırlanacağı hakkındaki endişeler. Uykuda huzurluydu, uyanıkken değil. Ve doğanın sınırlarını zorladığı şu anda, hikayesinin son satırları için istediği şey huzurdu. Son uyanıklık anında torunlarını sordu. Orada değillerdi, bu yüzden ona iPad'imdeki resimleri gösterdim. Gözleri kocaman açıldı ve yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Her resme ayrıntılı olarak baktı. Sonra tekrar bilincini kaybetti. Nefes alışı 20-30 saniye boyunca duruyordu. Her şeyin bittiğinden emin olurdum, ama nefes alışı tekrar başlardı. Bu durum saatlerce böyle devam etti. Sonunda, öğleden sonra saat 6'yı 10 geçe, Annem ve kız kardeşim konuşurken ben de kitap okuyordum ki, onun daha öncekinden daha uzun süre nefes almayı bıraktığını fark ettim. Sanırım durdu, dedim. Yanına gittik. Annem elini tuttu. Ve hepimiz sessizce dinledik. Artık nefes alamıyordu. Epilog. Ölümlü olmak, biyolojimizin kısıtlamalarıyla, genlerin, hücrelerin, etin ve kemiğin koyduğu sınırlarla başa çıkma mücadelesiyle ilgilidir. Tıp bilimi bize bu sınırlara karşı koymak için olağanüstü bir güç verdi ve bu gücün potansiyel değeri, doktor olmamın temel nedenlerinden biriydi. Ancak, tıpta bu gücün sınırlı olduğunu ve her zamanda öyle olacağını kabul etmediğimizde verdiğimiz zararı defalarca gördüm. Tıp alanındaki görevimiz konusunda yanılıyoruz. Görevimizin sağlık ve hayatta kalmayı sağlamak olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında bundan çok daha büyük bir şey bu. Görevimiz, esenliği mümkün kılmaktır. Ve esenlik, kişinin hayatta kalma nedenleriyle ilgilidir. Bu nedenler sadece yaşamın sonunda veya güçsüzlük geldiğinde değil, yol boyunca önemlidir. Ciddi bir hastalık veya yaralanma meydana geldiğinde ve bedeniniz veya zihniniz çöktüğünde, hayati sorular aynıdır, durumu ve olası sonuçlarını nasıl anlıyorsunuz? Korkularınız ve umutlarınız neler? Yapmaya hazır olduğunuz ve olmadığınız ödünler neler? Ve bu anlayışa en iyi hizmet eden eylem biçimi nedir? Son 10 yıllarda, bu tür bir düşünceyi ölmekte olan hastaların bakımına getirmek amacıyla palyatif bakım alanı ortaya çıktı. Ve bu uzmanlık alanı, aynı yaklaşımı ölmekte olan veya olmayan diğer ciddi hastalara da uygulayarak ilerliyor. Bu cesaret verici bir durum. Ancak kutlama sebebi değil, kutlama ancak tüm klinisyenler bu düşünceyi temas ettikleri her insana uyguladıklarında haklı olacaktır. Ayrı bir uzmanlık alanına gerek yok. Eğer insan olmak sınırlıysa, cerrahlardan huzur evlerine kadar bakım mesleklerinin ve kurumlarının rolü, insanların bu sınırlılıklarla mücadelelerinde onlara yardımcı olmak olmalıdır. Bazen bir tedavi sunabiliriz, bazen sadece bir teselli, bazen de onu bile sunamayız. Ancak ne sunarsak sunalım, müdahalelerimiz ve bunların getirdiği riskler ve fedakarlıklar, ancak bir insanın hayatının daha büyük amaçlarına hizmet ediyorsa haklıdır. Bunu unuttuğumuzda, verdiğimiz acı barbarca olabilir. Bunu hatırladığımızda ise yaptığımız iyilik nefes kesici olabilir. Bir doktor olarak ve aslında bir insan olarak yaşayacağım en anlamlı deneyimlerden bazılarının, tıbbın yapamadığı şeylerle başa çıkmalarına yardımcı olmaktan kaynaklanacağını hiç beklemiyordum. Ama bu doğru çıktı, ister Joel Douglas gibi bir hasta, ister Pegbatchel der gibi bir arkadaş, isterse de babam kadar sevdiğim biri olsun. Babam, sadakatinden veya kimliğinden asla ödün vermeden hayata veda etti ve bunun için minnettarım. Ölümünden sonra bile istekleri konusunda netti. Anneme, kız kardeşime ve bana talimatlar bıraktı. Cesedini yakıp küllerini onun için önemli olan üç yere serpmemizi istedi, Atina'ya, büyüdüğü köye ve tüm Hindular için kutsal olan Ganj nehrine. Hindu mitolojisine göre, bir kişinin kalıntıları büyük nehre dediğinde, o kişi sonsuz kurtuluşa kavuşur. Bu nedenle, binlerce yıldır aileler sevdiklerinin küllerini Ganja götürüp sularına serpiyorlar. Babamın ölümünden birkaç ay sonra, biz de onun izinden gittik. M.Ö. 12. yüzyıla kadar uzanan, Ganj Nehri kıyısındaki antik tapınaklar şehri Varanasi'ye seyahat ettik. Güneş doğmadan önce uyanıp, Devasa nehrin kıyılarını saran dik basamaklardan oluşan gâtlara çıktık. Önceden bir pandit, yani kutsal bir adamın hizmetlerini ayarlamıştık ve o bizi, bizi şafak öncesi nehre çeken bir kürekçi ile birlikte küçük bir tahta tekneye yönlendirdi. Hava berrak ve soğuktu. Şehrin kulelerinin ve suyun üzerinde beyaz bir sis tabakası asılıydı. Bir tapınak rahibi cızırtılı hoparlörlerden mantralar okuyordu. Ses, nehrin karşı yakasına, sabunlarıyla yıkananlara, taş levhalar üzerinde çamaşır döven çamaşırcılara ve bir iskelede oturan yalıçapkınına kadar ulaşıyordu. O gün yakılacak düzinelerce cesedi bekleyen devasa odun yığınlarının bulunduğu nehir kıyısı platformlarının yanından geçtik. Nehrin içine yeterince ilerlediğimizde ve yükselen güneş sisin arasından görünür hale geldiğinde, rahip ilahiler okumaya ve şarkı söylemeye başladı. Ailenin en büyük erkeği olarak babamın mokşaya ulaşması için gereken ritüellere yardım etmem istendi. Bu, ölüm ve yeniden doğuşun sonsuz dünyevi döngüsünden kurtuluş ve nirvana'ya yükseliş anlamına geliyordu. Pandit sağ elimin dördüncü parmağına bir ip halkası bağladı. Babamın küllerini içeren avuç içi büyüklüğündeki pirinç kabı tutmamı ve içine bitkisel ilaçlar, çiçekler ve yiyecek artıkları serpmemi istedi. Bir betel fındığı, pirinç Kuru üzüm, kaya kristali şekeri, zerdeçal. Sonra ailenin diğer üyelerinin de aynısını yapmasını sağladı. Tütsü yaktık ve dumanı küllerin üzerine üfledik. Pandit, purvadan küçük bir fincan uzattı ve bana üç küçük kaşık ganga suyu içirdi. Sonra kabın tozlu içeriğini sağ omzumun üzerinden nehre atmamı, ardından kabın kendisini ve kapağını da atmamı söyledi. Bakma, diye uyardı İngilizce olarak ve ben de bakmadım. Küçük bir Ohio kasabasında iyi bir Hindu yetiştirmek, anne babam ne kadar uğraşsa da zordu. Tanrıların insanların kaderini kontrol ettiği fikrine pek inanmıyordum ve yaptığımız hiçbir şeyin babama ahirette özel bir yer sağlayacağını düşünmüyordum. Ganj Nehri dünyanın en büyük dinlerinden biri için kutsal olabilir, ama benim için, bir doktor olarak, Kısmen içine atılan tam olarak yakılmamış cesetler sayesinde dünyanın en kirli nehirlerinden biri olarak daha dikkat çekiciydi. Nehir suyundan o küçük yudumları almak zorunda kalacağımı bildiğim için, önceden bir internet sitesinden bakteri sayımlarına bakmış ve kendimi uygun antibiyotiklerle tedavi etmiştim. Yine de, parazit olasılığını hesaba katmayı unuttuğum için cırdiya enfeksiyonu geçirdim. Yine de, üzerime düşeni yapabilmiş olmaktan dolayı son derece duygulandım ve minnettardım. Birincisi, babam bunu istemişti, annem ve kız kardeşim de öyle. Dahası, babamın o bir buçuk fincan gri, tozlu külün içinde olduğunu hissetmesem de, onu kendimizden çok daha büyük bir şeye, insanların bu ritüelleri çok uzun zamandır gerçekleştirdiği bu yere bağladığımızı hissettim. Çocukken babamın bana öğrettiği dersler azim üzerineydi, yoluma çıkan sınırlamaları asla kabul etmemek. Yetişkin olarak, son yıllarında onu izlerken, kolayca ortadan kaldırılamayacak sınırlamalarla nasıl başa çıkılacağını da gördüm. Sınırlamalara karşı koymaktan, onlardan en iyi şekilde yararlanmaya ne zaman geçileceği çoğu zaman kolayca belli olmaz. Ancak, zorlamanın maliyetinin değerinden daha fazla olduğu zamanlar olduğu açıktır. Babamın o anı tanımlama mücadelesinde ona yardımcı olmak, hayatımın en acı verici ve aynı zamanda en ayrıcalıklı deneyimlerinden biriydi. Babamın karşılaştığı sınırlamalarla başa çıkma yollarından biri de, onlara yanılsamadan bakmaktı. Koşulları bazen onu üzse de, asla olduklarından daha iyi olduklarını iddia etmedi. Hayatın kısa ve insanın dünyadaki yerinin küçük olduğunu her zaman anladı. Ama aynı zamanda kendini tarihin zincirindeki bir halka olarak da gördü. O kabaran nehirde yüzerken, zaman içinde birbirine bağlı birçok neslin ellerini hissetmeden edemedim. Babam bizi oraya götürerek, binlerce yıl öncesine uzanan bir öykünün parçası olduğunu ve bizim de öyle olduğumuzu görmemize yardımcı olmuştu. Onun dileklerini dinleme ve vedalaşma anını yaşama şansına sahip olduğumuz için şanslıydık. Bunu yapma fırsatı bulması, bize huzur içinde olduğunu gösterdi. Bu da bize huzur veriyor. Babamın küllerini serptikten sonra, bir süre sessizce akıntıya kapılarak ilerledik. Güneş sisi dağıttıkça kemiklerimizi ısıtmaya başladı. Sonra kayıkçıya işaret verdik ve o da küreklerini aldı. Kıyıya doğru geri döndük.